Babalar ve Oğullar İvan Türgenyev Birinci Parça Toz içinde kısa bir palto ve kareli pantolon giymiş 40 yaşlarındaki beyefendi. 20 Mayıs 1859 günü. Şosesindeki hanın alçak sundurmasına şapkasını giymeden çıkarak, çenesinde beyazımsı tüyleri ve küçücük donuk gözleri olan genç ve tombul yanaklı uşağına ''Hala görünmedin mi piyator?'' diye soruyordu kulağında firuze taşlık küpesi, pudralanmış, renk renk boyalı saçları, saygılı hareketleriyle, kısaca iyi eğitim görmüş en yeni kuşaktan bir insan olduğuna her şeyiyle ortaya koyan uşak, yola doğru kibirli kibirli baktı ve ''Hayır efendim, görünmedi'' diye yanıtladı. ''Görünmedi mi?'' diye ineledi beyefendi. ''Görünmedi'' diye ikinci kez yanıtladı uşak. Beyefendi derin bir nefes aldı ve küçük sıraya çöktü. ''O'' ayağını altına almış, düşünceli düşünceli çevresine bakarak otururken biz de okurumuza onu tanıtalım. Adı Nikolay Petrovich Kirsanov'du. Handan 15 vers uzaklıkta, 200 canlık ya da köylülerle bölüştüğünden bu yana kendisinin çiftlik diye adlandırdığı 2000 dönümlük güzel bir mülkü vardı. Babası 1812 savaşına katılmış bir general, az buçuk okumuş, kaba ama kötü kalpli olmayan bir Rus'tu hayatı boyunca ağır, pis işlerle uğraşıp durmuş, önce bir tugayı, sonra tümeni komuta etmiş, hep taşrada yaşamış ve buralarda rütbesinin etkisiyle oldukça önemli rol oynamıştı. Nikolay Petrovic, ileride bahsedeceğimiz ağabeyi Pavel gibi, Rusya'nın güneyinde doğmuş ve 14 yaşına kadar evde, yalnızca dalkavuk yavellerle alaydaki ve karargahtaki diğer kişiler tarafından eğitilmişti. Kolyezin ailesinden gelen annesi, Kızlığındaki adıyla Agate, general karısı olduğunda ise Agafokleya, Kuzmenişna, Kirsanova kumandan annelerdendi. Şatafatlı başlıklar ve hışır hışır ipek elbiseler giyerdi. Kilisede haça doğru en önce o yaklaşır, yüksek sesle ve çok konuşurdu. Sabahları çocukların elini öpmesine izin verir, geceleyin onları takdis ederdi. Kısacası kendi keyfine göre yaşardı. Nikolay Petrovich bir generalin oğlu olarak cesaret bakımından herhangi bir üstünlük göstermediği gibi ayrıca ödlek lakabını kazanmış biri olduğu halde tıpkı abiyi Pavel gibi orduya girmek zorunda kalmıştı. Ama tam tayiniyle ilgili haberin geldiği gün bacağını kırmış ve iki ay yatakta yattıktan sonra hayatı boyunca birazcık topal kalmıştı. Babası onunla uğraşmaktan vazgeçmiş ve sivil kalmasına izin vermişti. 18 yaşını doldurur doldurmaz da onu Petersburg'a götürmüş ve üniversiteye yerleştirmişti. İki delikanlı, önemli bir memur ve anne tarafından kuzenleri olan Ilya Kolyezin'in uzaktan gözetimi altında aynı evde yaşamaya başladılar. Babaları tümenine ve karısına geri döndü ve oğullarına ancak arada sırada yazıcıların geniş geniş yazılarıyla kaplı dört köşe büyük gri kağıtlar gönderdi. Bu dört köşe kağıtların alt köşesinde uçları bükülü harflerle özene bezene yazılmış, tüm general Pyotr Kirsanov yazısı dikkat çekerdi. Nikolay Petrovich 1835 yılında üniversiteden mesleğe aday olarak çıktı. Başarısız bir teftiş yüzünden emekliye ayrılmış olan general Kirsanov da, aynı yıl yerleşmek üzere karısıyla birlikte Petersburg'a geldi. Tam Tavrivçevski bahçesinin yanında bir ev kiralayıp, İngiliz kulübüne üye yazılmıştı ki beyin kanamasından övdü. Agafokleya Kuzmenişna onun da hemen ardından gitti. Başkentin renksiz yaşamına alışamamıştı. Emeklilik yaşamının kasveti kadıncağızı yiyip bitirmişti. Bu arada Nikolay Petrovich ana babası daha hayattayken biraz da onları üzecek şekilde eski ev sahibi memur Prepolovski şirin ve deyim yerde ise kültürlü kızına aşık olmuştu kız dergilerin bilim köşesinde ciddi makaleler okuyordu. Matem süresi dolar da olmaz bu kızla evlendi ve babasının onu torpille yerleştirdiği Bayındırlık Bakanlığından ayrılıp maşasıyla birlikte önce Orman Enstitüsü civarındaki bir sayfiye evinde, sonra kentte, tertemiz merdivenli ve serin misafir odalı küçük ve güzel bir dairede, sonunda temelli yerleştiği ve kısa süre içinde oğlu Arkady'in doğduğu köyde Rahat bir yaşam sürdü. Karı koca çok güzel ve sakin bir şekilde yaşıyorlardı. Birbirlerinden hemen hemen hiç ayrı kalmıyor, birlikte kitap okuyor, dört el piyano çalıyor, düetler söylüyorlardı. Maşa çiçek dikiyor ve kuşlara bakıyordu. Nikolay Petrovich arada sırada ava gidiyor ve çiftlik işleriyle uğraşıyordu. Arkadi de güzel ve sakin bir biçimde büyüyüp gelişiyordu. 1847 yılında Kirsanov'un karısı vefat etti. Nikolay Petrovich bu darbeyi çok zor atlattı. Birkaç hafta içinde saçları ağırdı. Biraz oyalanmak için tam yurt dışına gitmeye hazırlanıyordu ki... 1848 yılı gelip çattı. İster istemez köye geri döndü ve oldukça uzun bir süre hiçbir şey yapmadan oturduktan sonra çiftlikte bir takım değişiklikler yapmakla uğraştı. 1855 yılında oğlunu üniversiteye götürdü hemen hemen hiç dışarı çıkmadan ve arkadın genç arkadaşlarıyla arkadaşlık etmeye çalışarak onunla birlikte üç kış Petersburg'da oturdu en son kış Petersburg'a gidemedi ve işte şimdi onu 1859 yılının Mayıs ayında artık saçları tamamen kırlaşmış şişmanlamış ve hafifçe beli bükülmüş olarak görüyoruz Bir zamanlar kendisi gibi, meslek adaylığı ünvanını almış olan oğlunu bekliyor. Uşak, nezaket duygusu yüzünden, belki de efendisinin gözü önünde kalmak istemediğinden kapıya çıkmış ve piposunu yakmıştı. Nikolay Petrovich başını eğdi ve merdivenin köhne basamaklarına bakmaya başladı. İri, alaca renkli bir piliç, büyük, sarı ayaklarını sıkı sıkı basarak ağır ağır dolaşıyordu. Pislik içinde bir kedi nazlı nazlı koltuğa tünemiş, ona düşman gözlerle bakıyordu. Güneş yakıcıydı. Hanın yarı karanlık sundurmasından sıcak çavdar ekmeği kokusu yayılıyordu. Bizim Nikolay Petrovich hayallere dalmıştı. ''Oğlum.'' Diplomasını aldı. ''Arkadaşa...'' Zihninden durmadan bunlar dönüp dolaşıyordu. Başka bir şey düşünmeye çalışıyordu ama yine aynı düşünceler geri geliyordu. Rahmetli karısı aklına geldi. ''O göremedi.'' diye fısıldadı hüzünle. Tombul, kır bir güvercin yola kondu ve kuyunun yanındaki su birikintisinden acele acele su içmeye koyuldu. Nikolay Petrovich güvercini izlemeye başladı ama kulağı yaklaşmakta olan tekerleklerin sesini yakalamıştı. ''Galiba geliyorlar efendim'' diye haber verdi uşak kapının altından görünerek. Nikolay Petrovich ayağı fırladı ve gözlerini yola dikti. Üç at koşulmuş bir araba göründü arabanın içinde bir öğrenci kasketinin siperliği, sevilen bir insanın tanıdık yüzü görünüp kayboldu. ''Arkaşa! Arkaşa!'' diye bağırdı Kirsanol. Koşuyor ve el sallıyordu. Birkaç dakika sonra dudakları, genç meslek adayının sakalsız, tozlanmış ve güneş yanığı yanağına yapışmıştı. Babasının okşamalarına neşeyle karşılık veren Arkadi yolculuk yüzünden birazcık kısılmış ve ama çın çın öten delikanlı sesiyle, izin verdi de silkeleneyim babacığım, seni de toz içinde bırakacağım dedi. Nikolay Petrovich tatlı tatlı gülümseyerek, zararı yok, zararı yok dedi ve oğlunun kaputunun yakasına ve kendi paltosuna iki kez eliyle vurdu. Göster kendini, şöyle göster kendini bakalım diye ekledi geri çekilerek. Ardından aceleci adımlarla hana doğru yürüdü ve, buraya, buraya gelin. ''Hadi atları hemen hazırlayın.'' diye seslendi. Nikolay Petrovich oğlundan çok daha telaşlı görünüyordu. Biraz şaşırmış, korkmuş gibiydi. Arkady onu durdurdu. ''Babacığım dedi. İzin verirsen seni yakın arkadaşım Bazarov'la tanıştırayım. Mektuplarımda sık sık sana ondan bahsetmiştim. Öyle nazik ki konuğumuz olmayı kabul etti.'' Nikolay Petrovich hemen döndü ve sırtında püsküllü uzun pardesüyle Arabadan henüz inmiş olan uzun boylu adama yaklaşarak onun hemen uzatmadığı kırmızı çıplak elini kuvvetlice sıktı. ''Çok memnun oldum.'' diye başladı söze. ''Ve bizi ziyaret etmekle gösterdiğiniz iyi niyet için teşekkür ederim. Umarım ki... Hmm, adınızı ve baba adınızı öğrenebilir miyim?'' ''Yevgeni Vasiliev diye yanıtladı Bazarov. Tembel ama erkekçe bir sesle ve parti yakasını açıp bütün yüzünü Nikolay Petrovic'e gösterdi. Geniş bir aln, yukarıya doğru yassı, aşağıya doğru sivrilen bir buruna, yeşilimsi iri gözlere ve kum renginde sarkık favorilere sahip bu uzun ve zayıf yüz, sakin bir gülümsemeyle hareketlendi ve kendine güvenini ve zekasını ortaya koydu. Umarım bizde sıkılmazsınız Sayın Yevgeniy Vasilievich diye devam etti Nikolay Petrovich. Bazarov'un ince dudakları oynar gibi oldu ama hiçbir şey söylemedi ve sadece kasketini biraz yukarı kaldırdı. Uzun ve gür, koyu sarı saçları, geniş kafatasının iri kıvrımlarını gizlemiyordu. ''Ne dersin Arkadi? diye tekrar konuşmaya başladı Nikolay Petrovic oğluna dönerek. ''Atları hemen koşalım mı? Yoksa dinlenmek mi istersiniz?'' ''Evde dinleniriz babacığım, atlara koşmaları söyleyin.'' ''Hemen, şimdi'' diye atıldı babası. ''Hey, piator duyuyor musun? Emret, birader, daha çabuk olsunlar.'' Mükemmel yetiştirilmiş bir uşak olarak küçük beyin elini öpmek için yanına gelmeyip sadece uzaktan onu selamlamış olan Piator tekrar kapının arkasında kayboldu. Arkadeğin hancı kadının getirdiği demir maşrapadan su içtiği, Bazarov ise piposunu yaktığı ve atları çözen arabacıya yaklaştığı bir sırada Nikolay Petroviç telaşlı bir şekilde ''Buraya arabayla gelmiştim'' dedi. ''Ama senin arabanın içinde üç tane at bulunur.'' ''Yalnız benim arabam iki kişilik. Bilmem ki, arkadaşın...'' ''O öbür arabayla gider.'' dedi arka diye alçak sesle. ''Rica ederim, ona karşı teklifsiz ol. Harika bir delikanlıdır. Son derece sade biridir, göreceksin.'' Nikolay Petrovic'in arabacısı atları dışarı çıkardı. Bazarov arabacıya dönerek ''Hadi, kımılda kal dedi. Ellerini gocuğunun arka ceplerine sokmuş, orada dikilen öteki arabacı... ''İşitiyor musun Mityuha? Beyefendi sana ne adı verdi? Sen de kabasa kalsın hani?'' dedi. Mityuha şapkasını sallamakla itindi ve ter içindeki ortadaki atın dizginlerini çekiştirdi. ''Canlanın, canlanın çocuklar acele edin!'' diye bağırdı Nikolay Petrovich. ''Birer vodkalık bahşiş alacaksınız!'' Birkaç dakika içinde atlar koşulmuştu. Baba oğul arabaya yerleştiler. Piyator arabacının yanına çıktı. Bozarov öteki arabaya atladı. Kafasını deri yastığa gömdü. İki araba da yola koyuldu. Nikolay Petrovich Arkady'in kah omzuna, kah dizine dokunarak ''Demek öyle, sonunda diplomanı aldın ve eve döndün.'' dedi. Nihayet, kendisini saran samimi, hemen hemen çocuksu sevince rağmen konuşmayı bir an önce duygulandırıcı konulardan günlük konulara geçirmek isteyen Arkady, Amcam nasıl peki? İyi mi diye sordu. İyi. Benimle birlikte seni karşılamaya gelecekti ama nedense vazgeçti. Ya sen beni çok mu bekledin diye sor, sordu Arkadi. 5 saat kadar. Benim iyi yürekli babacığım. Arkadi çevik bir hareketle babasına döndü ve şapırtı ile yanağından öptü. Nikolay Petrovic sessizce güldü. Sana öyle güzel bir at hazırladım ki diye tekrar söze başladı Nikolay Petroviç. Göreceksin. Odan da duvar kağıdı gibi kaplandı. Bazarov için oda var mı? Onun için de bulunur. Babacığım, lütfen onu sev. Onun dostluğuna ne derece değer verdiğimi sana anlatamam. Onunla yakınlarda mı tanıştın? Geçenlerde. Zira geçen kış onu görmemiştim. Ne iş yapıyor? Asıl konusu doğa bilimleri ama her şeyi bilir. Gelecek yıl doktora vermek istiyor. ''Aa, demek tıp fakültesinde'' dedi Nikolay Petrovich ve sustu. Piyotor diye seslendi ve elini uzattı. ''Şu gidenler bizim köylüler değil mi?'' Piyotor beyin gösterdiği tarafa baktı. Gemsiz atların koşulu olduğu birkaç araba dar orman yolunda hızla gidiyordu. Her arabada bir, çok, çok da iki köylü illiksiz gocukları sırtlarında oturuyorlardı. ''Aynen öyle efendim'' dedi Piyotor. ''Nereye gidiyor bunlar? Kente mi dersin?'' ''Galiba kente gidiyorlar, meyhaneye.'' diye de küçümseyerek ekledi ve sanki arabacıyı kastediyormuş gibi hafifçe öne doğru eğildi. Ancak bir iki kılını bile kıpırdatmadı. Arabacı yeni düşünceleri paylaşmayan eski zaman adamlardandı. Nikolay Petroviç oğluna dönerek ''Bu yıl köylülerle sıkıntım pek çok.'' diye devam etti. ''Vergilerini ödemiyorlar, ne yaparsın?'' ''Peki ücretli işçilerinden memnun musun?'' ''Evet'' dedi Nikolay Petrovic, dişlerinin arasından. ''İşin kötüsü, onları da sık kışkırtıyorlar. Hala gerçek anlamda çaba göstermiyorlar. Koşumları mahvediyorlar. Yine de toprağı sürdüler, ziyanı yok. Buğdayı öğütünce unumuz da olacak. Yoksa çiftçilik artık seni ilgilendirmeye mi başladı?'' Son soruya yanıt vermeyen Arkadiy, ''Buralarda gölgelik yok, sizin derdiniz bu'' dedi. ''Kuzey tarafta balkonun üzerine büyük bir tent attım.'' dedi Nikolay Petroviç. ''Artık yemeğimizi açık hava da yiyebiliyoruz.'' ''Yazlığa gitmiş gibi olacak desene. Yine de bunların hepsi önemsiz şeyler. Fakat burada ne hava var, nasıl da güzel kokuyor. Doğrusu bence dünyanın hiçbir yeri buralar gibi kokmaz. Ya buradaki gökyüzü?'' Arkadiy birden durdu. Geriye doğru kaçamak bir göz attı ve sustu. ''Elbette.'' dedi Nikolay Petroviç. ''Sen burada doğdun. Buradaki her şey sana özel görünmeli.'' ''Hayır babacığım, insan nerede doğarsa doğsun fark etmez ama...'' ''Hayır hayır, hiç fark etmez.'' Nikolay Petrovich oğluna yan yan baktı. Aralarındaki konuşma tekrar başlayıncaya kadar araba yarım mers gitmişti. ''Sana yazmış mıydım, hatırlamıyorum.'' diye söze başladı Nikolay Petrovich. Eski dadın Yegorovna vefat etti. ''Sahim mi?'' ''Zavallı ihtiyarcık. Ya Prokowicz San mı?'' Sa. Hem hiç değişmedi. Hep öyle vır vır edip duruyor. Marino'da büyük değişiklikler bulamayacaksın.'' ''Kahyan gene aynı mı?'' ''Bak işte bir tek kahyayı değiştirdim. Kölelikten kurtulmuş, eski uşaklarımızı daha fazla tutmamaya ya da en azından onlara sorumluluk gerektiren görevler vermemeye karar verdim.'' Arkaday arka arkadiği gözleriyle Piotr işaret etti. Bu sırada eliyle alnını ve kaşlarını oluşturdu. Bu hareket onda her zaman bir mahcubiyet işaretiydi. Biraz önce sana Marino'da değişiklik bulamayacağını söylemiştim. Bu tamamen doğru değil. Sana önceden haber vermeyi görev sayıyorum. Her ne kadar... Bir an durakladı ve daha sonra Fransızca devam etti. Sert bir ahlakçı benim açık yürekliliğimi yersiz bulur. Ama birincisi bunu gizlemek olanaksız. İkincisi ise... ''Sen de bilirsin ki bir babanın oğluyla ilişkileri konusunda benim daima özel ilkelerim olmuştur. Bununla birlikte beni kınamakta elbette haklı olabilirsin.'' ''Benim yaşımda... Kısacası bu... Bu kız herhalde artık senin de adını duyduğun bu kız.'' ''Feneçka mı?'' diye elabali bir şekilde sordu Arkadi. Nikolay Petrovic kıpkırmızı oldu. ''Lütfen, adını yüksek sesle söyleme.'' ''Pekala. Tamam, o. Artık benim evimde kalıyor.'' Onu eve aldım. İki küçük oda vardı. Yine de bütün bunları değiştirmek mümkün. Rica ederim babacığım neden değiştireceksin ki? Arkadaşın konuğumuz olacak. Yakışı kalmaz. Bazarov konusunda lütfen hiç endişelenme. Bütün bunların üstünde biridir o. Ayrıca e ayrıca sende varsın dedi Nikolay Petrovich. İşin kötüsü şu dairede pek fena. Rica ederim babacığım diye atıldı Arkadi. Özür diler gibisin. Utanıyor musun yoksa? ''Tabii, utanmam gerekir.'' diye cevap verdi Nikolay Petrovich daha da çok kızararak. ''Yeter babacığım, yeter. Çok rica ederim.'' Arkadiyy şefkatle gülümsedi. ''Neden özür diliyor ki?'' diye düşündü kendi kendine ve içini iyi yürekli, yumuşak tabiatlı babasına karşı gizli bir üstünlük duygusuyla karışık, hoşgörülü bir sevecenlik hissi doldurdu. ''Kes lütfen.'' diye bir kere daha tekrarladı. Elinde olmadan kendisinin de gelişmişlik ve serbestlik bilincinin tadını çıkarıyordu. Nikolay Petrovich alnını silmeye devam ettiği elinin parmakları arasından ona baktı ve yüreğine sanki bir şey battı. Ama hemen kendini suçlu buldu. ''İşte bizim tarlalardan geçiyoruz.'' dedi uzunca bir süre sustuktan sonra. ''Şu ilerideki koru galiba.'' diye sordu Arkady. ''Evet bizimki ama sattım ben onu. Bu yıl ağaçları kesecekler.'' ''Neden sattın?'' ''Para gerekiyordu. Üstelik de bu toprak köylülere kalacak. Sana paylarını ödemeyen köylüler mi?'' ''Bu artık onlara kalmış bir şey ama günün birinde öderler.'' Koruya yazık olmuş dedi Arkadiy ve etrafa bakmaya başladı. Geçtikleri yerlere güzel manzaralı yerler denemezdi. Ufuk çizgisine kadar bazen hafifçe yükselerek, bazen de tekrar alçalarak boyuna tarlalar, tarlalar uzayıp gidiyordu.'' Yer yer küçük korular görülüyordu ve pek seyrek ve alçak çalılıklarla kaplı sel yatakları Yekaterina döneminin eski planlarını anımsatarak kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Kıyıları oyuk oyuk dereler, bentleri daracık mini mini göletler, kararmış, çoğu yarıya yarıya dağılmış çatılarının altında alçak kulübecikleriyle köy, küçücük köyler, çalı çırpıdan örülmüş çitleri ve ıssızlaşmış harman yerlerinin yanındaki çarpılmış küçük kapılarıyla eğri büğrü ambarlar, kâh yer yer sıvaları dökülmüş kerpiçten, kâh haçları eğilmiş ve yıkık mezarlıklarıyla tahtadan kiliseler göze çarpıyordu. Arkadiyin yüreği gittikçe daha çok vuruluyordu. İnadına hep üstü başı eski püskü, cılız cılız atlara binmiş köylülere rastlıyordu. Yolun kenarındaki söğütler lime lime kab kabukları ve kırılmış dallarıyla yırtık pırtık elbiseler giymiş dilenciler gibi duruyordu. Bir deri bir kemik inekler sanki aç bırakılmış gibi hendeklerdeki otları aç gözlülükle yiyordu. Bu hayvanlar bir canavarın korkunç ve ölüm saçan pençelerinden sanki daha demin kurtulmuş gibiydiler ve bu güzel ilkbahar ilk gününün ortasında bu güçsüz hayvanların içler acısı görünüşüyle kar fırtınalarıyla, ayazları ve ka karlarıyla iç karartıcı ve hiç bitmeyecekmiş bir kışın beyaz hayaleti ortaya çıkıyordu. ''Hayır'' diye içinden geçirdi Arkady. Bu, ''Bu memleket zengin değil. Ne bolluk ne de çalışkanlık söz konusu burada. Olmaz, önü böyle bırakmak mümkün değil. Köklü değişiklikler gerekli. Fakat bu değişiklikleri nasıl yapmalı, işe nereden başlamalı?'' Arkady böyle düşünüyordu. O düşünürken ilkbaharda hükmünü sürüyordu. Çevredeki her şey pırıl pırıl yeşermişti. Her şey yayıla yayıla ve tatlı tatlı dalgalanıyordu. Ve rüzgarın sakin soluğu altında parlıyordu. Her şey ağaçlar, çalılar ve otlar. Her tarafta tarla kuşları sonu gelmez demler çekiyordu. Kız kuşları kah alçak çalıların üzerinde dolanarak ötüyor, kah sessizce küçük tümseklerin üzerinde koşuyordu. İkin kargaları henüz kısa olan yaz buğdaylarının tatlı yeşilliği içinde güzel kara lekeler oluşturarak dolaşıyordu. Artık hafifçe sararmış olan çavdarların arasında kayboluyorlardı. Çavdarın duman rengi dalgaları içinde arada sırada kafaları görünüyordu. Arkady bakıyor, bakıyordu ve düşünceleri gittikçe zayıflayarak kayboluyordu. Sırtından paltosuna attı ve öyle neşelendi, babasına minicik bir çocuk gibi öyle bir baktı ki, Babası onu tekrar kucakladı. ''Yaklaştık artık.'' dedi Nikolay Petrovich. ''Sadece şu küçük tepeyi aşmamız gerekiyor. Sonra ev görünecek. Seninle birlikte çok güzel bir yaşamamız olacak Arkaşa. Sen bana çiftlik işlerinde yardım edeceksin. Tabii eğer bu seni sıkmayacaksa. Artık birbirimize sıkı sıkı sarılmamız, birbirimizi iyi tanımamız gerekli doğru değil mi?'' ''Elbette.'' dedi Arkady. ''Fakat bu ne harika bir gün böyle.'' Senin gelişini kutlamak için canım, ilkbaharda pırıltılar içinde. Bununla birlikte Puşkin'le aynı görüşteyim. Yevgeniy Onegin'de ne der anımsarsın? Nasıl kaderlendirir gelişim beni? İlkbahar, ilkbahar, aşk zamanı, nasıl? Arkadi diye öbür arabadan Bazarov'un sesi duyuldu. Bana kibrit gönder. Pipomu yakacak bir şey bulamadım. Nikolay Petrovich sustu. Onu biraz şaşkınca ama acımayla dinlemeye başlamış olan Arkadiy ise cebinden acele gümüş kibrit kutusunu çıkardı ve kutuyu Piotr'la Bazarov'a yolladı. ''Sigara ister misin?'' diye tekrar bağırdı Bazarov. ''Gönder!'' diye karşılık verdi Arkadiy. Piotr arabaya geri döndü ve kibrit kutusuyla birlikte kalın, siyah bir sigarayı Arkadiy'e verdi. Arkadiy etrafına öyle kuvvetli ve ekşi bir eski tütün kokusu yayarak sigarayı tüttürmeye başladı ki Hayatında hiç sigara içmemiş olan Nikolay Petrovich, oğlunu gücen dermemek için bir fark ettirmemeye çalışarak ilinden olmadan burnunu öte yana çevirdi. Çeyrek saat sonra her iki arabada griye boyanmış, çatısı kırmızı saçla kaplanmış yeni ahşap bir evin önünde durdu. Burası Marino'ydu. Yeni köy ya da köylülerin verdiği adla topraksız çiftlikti. Beyleri karşılamak için bir uşak kalabalığı evin önüne yığılmadı. 12 yaşlarında bir kız çocuğu göründü sadece. Onun arkasından da Pyotr'a çok benzeyen bir delikanlı. Pavel Petrovich Kiksanov'un düğmeli, beyaz armalı bir ceket giymiş olan uşağı evden çıktı. Sessizce arabanın kapısını açtı. Öteki arabanın perdesini çözdü. Nikolay Petrovich oğlu ve Bazarov'la birlikte kapısından genç bir kadın yüzünün görünüp kaybolduğu karanlık ve hemen hemen boş bir salondan geçerek en son modaya uygun olarak döşenmiş oturma odasına gittiler. İşte evdeyiz, dedi Nikolay Petrovich, kasketini çıkardı ve saçlarını silkeledi. İlk iş olarak yemek yemeli ve dinlenmeli. Yemek hiç ve na olmaz dedi Bazarov gerinerek ve bir kanepeye çöktü. Evet, evet, yemek yiyelim. Hem de hemen yiyelim. Nikolay Petrovich görünürde hiçbir neden yokken ayaklarını yere vurdu. İşte Prokofievich de tam zamanında geldi. İçeriye 60 yaşlarında, ak saçlı, zayıf, esmer, bakır düğmeli kahverengi frak giymiş ve boynuna pembe fular bağlamış bir adam girdi. Sırıttı, arka değin elini öptü ve konuğun önünde eğildikten sonra kapıya doğru geri geri gidip ellerini arkasında kavuşturdu. ''İşte Prokofievich'' diye söze başladı Nikolay Petrovich. ''Sonunda evimize geldi.'' Ee, nasıl buldun onu?'' ''Çok iyi gördüm efendim.'' dedi ihtiyar ve tekrar sırıttı. Ama hemen gür kaşlarını çattı. ''Sofrayı kurmamı emreder misiniz?'' dedi etkileyici bir sesle. ''Evet, evet, lütfen. Ama önce odanıza geçmek istemez misiniz Yevgeni Vasiliyic?'' ''Hayır, teşekkür ederim, gerek yok. Yalnız emrederseniz şu benim bavulcukla giysimi odaya götürsünler.'' diye ekledi sırtından pardışsını çıkararak. ''Çok güzel Prokowicz, beyefendinin pardü al.'' Prokowicz adeta şaşırmış gibi Bazarov'un giysisini iki eliyle tuttu ve başının üstüne doğru kaldırıp parmaklarının ucuna basarak uzaklaştı. ''Ya sen, Arkady, biraz odana gitmek istemez misin?'' ''Evet, üstümü başımı temizlemem gerek.'' diye yanıtladı Arkadi ve kapıya doğru yöneldi. Fakat tam o anda oturma odasına orta boylu, sırtında koyu renk bir İngiliz takım elbise, Boynunda son moda kısa bir boyun bağı, ayağında rugan, yarım çizmeler olan bir adam girdi. Bu, Pavel Petrovich Kirsan oldu. 45 yaşlarında gösteriyordu. Kısa kesilmiş kır saçları, yeni gümüş gibi donup bir pırıltıyla parlıyordu. Yeşilimsi, sarı ama buruşuksuz, alışılmadık biçimde dürüst ve saf yüzü, sanki ince ve zarif bir kalemle çizilmiş gibiydi ve kusursuz bir güzelliğin izlerini taşıyordu. Özellikle de parlak, siyah, çekik gözleri çok güzeldi. Arkady'in amcasının zarif ve soylu görünümü, gençliğindeki endamını ve 20'li yaşlardan sonra büyük ölçüde kaybolan yerden yukarı doğru yükselme arzusunu koruyordu. Pavel Petrovich uzun, pembe tırnaklı güzel elini bir tek büyük opalle tutturulmuş kar beyazı kol kapağı yüzünden daha da güzel görünen elini pantolonunun cebinden çıkardı ve yeğenini uzattı. Avrupa usulü Şekh sonra yeğeniyle Rus usulü üç kez öpüştü. Yani kokulu bıyıklarını yeğeninin yanaklarına üç kez değdirdi ve hoş geldin dedi. Nikolay Petrovich onu Bazarova tanıttı. Pavel Petrovich esnek vücudunu hafifçe eğerek gülümsedi ama elini uzatmadı. Hatta cebine geri soktu. Bugün artık gelmeyeceğinizi sanıyordum diye hoş bir sesle konuşmaya başladı. Nazik bir şekilde iki yana sallanıyor omuzlarını arada bir oynatıyor ve güzel beyaz dişlerini gösteriyordu yoksa yolda bir şey mi oldu hiçbir şey olmadı diye yanıtladı Arkady öyle birazcık ağırdan aldık ama şu anda kurt gibi açız Prokoyevic'e acele ettir babacığım şimdi geliyorum dur ben de seninle geliyorum diye bağırdı Bazarov birden kanepeden fırlayarak İki genç adam çıktılar kim bu diye sordu Pavel Petrovic Arkaşan'ın arkadaşı Söylediğine göre çok akıllı bir adammış. Konuğumuz mu olacak? Evet. Bu uzun saçlı mı? Evet dedim ya. Pavel Petrovic tırnaklarıyla masaya vurdu. Yemekte çok az konuştular. Özellikle Bazarov hemen hemen hiç konuşmadı ama çok fazla yemek yedi. Nikolay Petrovich kendi ifadesiyle çiftlik yaşamından çeşitli olayları anlattı. Hükümetin ileride alacağı önlemlerden, komitelerden, delegelerden makine kullanmak gerektiğinden falan söz etti. Pavel Petrovich kırmızı şarap dolu kadehinden arada sırada bir yudum alarak ve düşüncesini ya da ya ha hm cinsinden ünlemleri daha da söyleyerek yemek odasında ağır ağır bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Pavel Petrovich hiç akşam yemeği yemezdi. Arkadi birkaç Petersburg haberi verdi ama genç bir insanın çocukluktan yeni çıktığında ve çocuk olarak görülmeye ve sayılmaya alıştığı bir yere geri döndüğünde çoklukla hissettiği o büyük sıkılganlığı duyuyordu. Hiç gerek yokken konuşmasını uzatıyor, babacığım demekten kaçınıyordu ve hatta birkaç kez bunun yerini dişlerin arasından telaffuz ettiği ''baba'' sözcüğünü kullandı. Aşırı bir rahatlıkla kadehine canının istediğinden çok daha fazla şarap koydu ve hepsini içti. Prokow hiç gözünü ondan ayırmıyor ve dudaklarını ısırıp duruyordu. Yemeğin hemen arkasından herkes dağıldı. Amcan tuhaf bir adam dedi Bazarov Arkady'ye. Üzerinde sabahlığı Arkady'in yatağının yanına oturmuş kısa piposunu tüttürüyordu. Köyde bu ne şıklık düşünsene tırnakları hele de tırnakları sergiye yolla. Ama sen bilmiyorsun diye cevap verdi arkadi Zamanında bir aslandı o. Bir gün sana anlatırım onun öyküsünü. Çok yakışıklıydı kadınların başını döndürürdü. Ya bak sen, demek eski günlerin anısını yaşatmak için. Yazık, burada aklını başından alacak kimse de yok. Gözüme ağlamadım, ne şaşırtıcı yalakalıklar var öyle, sanki taştan gibi. Ya çenesi, ne kadar düzgün tıraş edilmiş. Arkady Nikolovyevich, bütün bunlar gülünç değil mi? Belki, ama o gerçekten iyi bir insandır. Bir antika, ama baban sevimli bir adam, şiir okuyup zamanını harcıyor.'' Çiftlik işlerinden anladığı da kuşkulu ama iyi bir adam. Babam altın kalpli bir insandır. Çekingen davrandığını fark ettin mi? Arkadi sanki kendisi çekingen değilmiş gibi başını salladı. Ne hayret vericidir diye devam etti Bazarov. Ah şu yaşlı romantikler. Sinir sistemlerini öfkelenecek kerte edek yereller. Sonra da dengeleri bozulur. Aman neyse. Hadi iyi geceler. Odamda bir İngiliz labosu var. Ama kapı kapanmıyor, şu İngiliz dağbalarını yani ilerlemeyi teşvik etmesi lazım. Bazarov gitti. Arkady'in içini ise bir sevinç duygusu sardı. Doğduğu evde, tanıdık bir yatakta, sevdiği ellerin, belki de dadıcığının o sevecen, iyi ve yorulmak bilmeyen ellerinin ördüğü battaniyenin altında uymak çok tatlıydı. Arkady Yegorovna'yı anımsadı, iç geçirdi ve ona tanrıdan rahmet diledi kendisi için dua etmedi. O da, Bazarov'da hemen uykuya daldılar. Fakat evdeki diğer kişiler uzun bir süre daha uyumadılar. Oğlunun dönüşü Nikolay Petrovici heyecanlandırmıştı. Yatağına yattı, ama mumları söndürmedi ve elini kafasına dayayıp derin düşünceleri daldı. Abi de gece yarısını çoktan geçtiği halde çalışma odasındaki geniş koltuğunda taş kömürünün için için yandığı şöminenin önünde oturuyordu. Pavel Petrovich üstünü çıkarmamıştı. Yalnızca ayağındaki rugan yarım çizmelerin yerine, Çin işi aralıksız kırmızı telliklerini giymişti. Elinde Galignani'nin son sayısı vardı ama okumuyordu. Mavimsi alevin bir sönüp bir parlayarak titremekte olduğunu, şömineye büyük bir dikkatle bakıyordu. Düşüncelerinin nerelerde gezdiğini tanrı bilirdi. Ancak yalnızca geçmişte gezinmedikleri belliydi. Yüzünün ifadesi, İnsanın sadece anılarla meşgul olduğu bir andakinden daha karışık ve asıktı. Arkadaki küçük odada, büyük sandığın üzerinde ise sırtında mavi bir yelek, başında koyu renk saçlarının üzerine atılmış, beyaz bir şal olan genç bir kadın. Feneçka, kah etrafı kulak kabartıyor, kah uyukluyor, kah bir çocuk karyolasının göründüğü ve uyuyan bir bebeğin düzgün soluklarının işitildiği ardına kadar açık kapıya bakıyordu. Ertesi gün Bazarov herkesten önce uyandı ve evden çıktı. Vay canına diye düşündü etrafına bakıp. Burası da pek gösterişsiz bir yermiş. Nikolay Petrovich köylülerle araziyi paylaştığında yeni çiftliği için dört dönüm kadar dümdüz ve kupkuru tarla ayırmak zorunda kalmıştı. Bir ev, hizmet ve çiftlik binaları, bir bahçe ve bir gölet yaptırmış, iki de kuyu açtırmıştı. Fakat yeni fidanlar iyi büyümemişti. Göletteki su çok azdı. Kuyulardaki su da acımsı çıkmıştı. Bir tek kameriyedeki leylak ve akasyalar dallanıp gelişmişti. Bu kameriyede zaman zaman çay içiyor, yemek yiyorlardı. Bazarov bahçedeki bütün yolları birkaç dakika içinde koşarak dolaştı. Sığır ahırına, at ahırına uğradı. Hemen ahbaplık kurduğu iki küçük çocuk buldu ve onlarla birlikte kurbağa bulmak için çiftlikten bir vers uzaklıktaki küçük bataklığa yollandı. ''Beyim, kurbağayı ne yapacaksın?'' diye sordu çocuklardan biri. Kentinden daha aşağı insanlara hiç yüz vermediği ve onlara karşı ilgisiz davrandığı halde bu insanlar da kendisine karşı güven duygusu uyandırma konusunda özel bir beceriye sahip olan Bazarov, ''Bak, anlatayım ne yapacağımı?'' diye cevap verdi. ''Gurbağayı keseceğim ve içinde neler olduğuna bakacağım.'' Senle ben de birer kurbağayız. Sadece ayaklarımızın üstünde yürüyoruz. Böylece bizim içimizde ne olup bittiğini de öğrenmiş olacağım. Bunu öğrenip ne yapacaksın? Sen hastalanırsan da ben seni iyileştirmek zorunda kalırsam hata yapmayayım diye. Doktor musun yoksa? Evet. Vasca, duyuyor mu? Bey ne diyor? Seninle ben de kurbağaymışız. Amma da tuhaf. Yedi yaşlarında... Kafası keten gibi beyaz, gri, dik yakalı bir kaftan giymiş, yalın ayak vaska, ''Ben korkarım kurbağalardan.'' dedi. ''Niye korkuyorsun? Isırırlar diye mi?'' ''Hadi bakalım, suya girin filozoflar.'' dedi Vazorov. Bu arada Nikolay Petrovich de uyanmış ve giyinik olarak bulduğu Arkady'in yanına yollanmıştı. Baba oğul üzerinde güneşlik bulunan terasa çıktılar. Parmaklıkların yanında, masanın üzerinde büyük leylak buketleri arasında semaver çoktan kaynamıştı. Bir gün önce gelenleri kapıda ilk karşılayan küçük kız ortaya çıktı ve incecik sesiyle şöyle dedi. Fedosu Nikolovya pek iyi değiller, gelemeyecekler. Çayı kendiniz mi koyarsınız yoksa dünya şey mi göndereyim diye size sormam emrettiler. Kendim koyarım diye hemen atıldı Nikolay Petrovich. Arkadi, sen çayını kremalı mı yoksa limonlu mu içersin? ''Kremalı'' diye cevap verdi Arkadi ve kısa bir süre sustuktan sonra soru sorar gibi telaffuz ederek ''Babacığım'' dedi. Nikolay Petrovic oğluna şaşkın şaşkın baktı. ''Ne var?'' dedi. Arkadi gözlerini yere dikti. ''Eğer sorum sana yersiz gelirse kusuruma bakma babacığım'' diye söze başladı. ''Ama dünkü açık yürekliliğinle beni de açık yürekli olmaya kendin teşvik ediyorsun. Kızmıyorsun ya?'' ''Söyle.'' Sana şunu sormak için bana cesaret veriyorsun. Şey, fen, hmm, o ben buradayım diye mi çay doldurmaya gelmiyor? Nikolay Petrovic hafifçe başını çevirdi. Belki dedi. Nihayet sanıyor ki. Utanıyor. Arkady hemen gözlerini babasına çevirdi. Boşuna utanıyor. Birincisi, benim düşünce tarzımı, bu iki sözlüğü kullanmak Arkady'in çok hoşuna gitmişti. Biliyorsun. İkincisi de, bir nebzecik olsun senin yaşamını, alışkanlıklarını kısıtlamak ister miyim ben? Hem senin kötü bir seçim yapmadığından da eminim. Ona seninle aynı çatı altında yaşama izni verdiğine göre demek ki buna hak ediyor. Ne olursa olsun bir oğul babasını yargılayamaz. Hele de ben. Hele de senin gibi hiçbir zaman ve hiçbir şekilde benim özgürlüğümü kısıtlamamış bir babayı. Arkadya'nın sesi ilk başta titriyordu. Kendini çok yüksek ruhlu biri gibi hissetmişti. Ancak... Aynı zamanda da babasına nasihat eder gibi davrandığını anlamıştı. Ama kendi konuşmasının sesi insanı çok etkiler. Arkady de son sözcükleri kesin, hatta etkili bir biçimde söylemişti. ''Teşekkür ederim Arkaş'a'' dedi Nikolay Petrovic boğuk bir sesle ve parmakları tekrar kaşlarında ve alnında dolaşmaya başladı. Tahminlerin gerçekten doğru. Elbette bu kız eğer buna layık olmasaydı, ''Düşünseniz, düşünsesizce bir kapris değil bu. Seninle bu konuyu konuşmak beni rahatsız ediyor. Ama anlarsın, daha geldiğin ilk günden buraya, senin yanına gelmesi onun için zor oldu.'' ''Öyleyse ben onun yanına giderim.'' diye haykırdı Arkady, yeni bir duygu seline kapılarak ve sandalyesinden fırlayarak. ''Benden utanacak bir şey olmadığını ona anlatacağım.'' Nikolay Petrovic de ayağa kalktı. ''Arkady'' dedi. ''Lütfen, nasıl olur? Orada...'' ''Sana söylemediğim bir şey var.'' Ancak Arkady artık onu dinlemiyordu ve koşarak terastan uzaklaştı. Nikolay Petrovich arkasından baktı ve utanç içinde sandalyeye çöktü. Yüreği hızla çarpmaya başlamıştı. O anda oğluyla gelecekteki ilişkilerinin kaçınılmaz bir biçimde tuhaflaca, tuhaflaşacağını tasavvur ediyor muydu? Eğer Arkady bu konuyu hiç değinmemiş olsaydı, Kendisine gösterdiği saygının daha fazla olacağının bilincine varmış mıydı? Kendi kendisini zayıf dav davranmakla suçluyor muydu? Söylemek zor, içinde bütün bu duygular vardı ama bulanık bir biçimde. Yüzündeki kızarıklık ise kaybolmamıştı ve kalbi çarpıyordu. Telaşlı ayak sesleri duyuldu ve arka Arkady terasa girdi. ''Biz tanıştık baba'' diye bağırdığı yüzünde sevgi dolu yumuşak bir zafer ifadesi vardı. Fedosya, Nikolovyevna sahiden bugün pek iyi değil. Biraz geç gelecek. Fakat bir erkek kardeşim olduğunu bana nasıl söylemezsin? Şimdi öpeceğime, dün akşamdan öperdim onu. Nikolay Petrovich bir şey söylemek, ayağa kalkmak ve kollarını açmak istedi. Arkadiy babasının boynuna atıldı. Neler oluyor, yine mi kucaklaşıyorsunuz diye arkalarından Pavel Petrovich'in sesi işitildi. Pavel Petrovich'in o anda ortaya çıkıvermesine, Baba da, oğul da aynı şekilde sevindiler. İnsanın yine de bir an evvel kurtulmak istediği dokunaklı durumlar vardır. ''Niye şaşırıyorsun?'' dedi neşeyle Nikolay Petrovich. ''Bunca zamandır arka bekledim. Dünden beri ona doya doya bakamadım.'' ''Hiç de şaşırmıyorum.'' dedi Pavel Petrovich. ''Ben de onu kucaklamak isterim.'' Arkadi amcasına yaklaştı ve onun hoş kokulu bıyıklarının dokunuşunu yanaklarında hissetti. Pavel Petrovich sofraya oturdu. Üzerinde İngiliz zevkine uygun, şık bir sabah kostümü vardı. Başına küçük bir fes giymişti. Bu fes ve özensiz bir biçimde bağlanmış fular, köy yaşantısının serbestliğini gösteriyordu. Ama beyaz değil de sabah tuvaletinin gerektirdiği şekilde, rengarenk olan gömleğinin sert yakası her zamanki acımasızlığıyla tıraşlı çen çenesine dayanıyordu. ''Yine arkadaşın nerede?'' diye sordu Arka diye. ''Evde yok.'' Genellikle erken kalkar ve bir yerlere gider. Ona özen göstermek gerekmez. Merasimi sevmez. Evet, belli dedi Pavel Petrovic ve acele etmeden ekmeğine yağ sürmeye başladı. Biz de uzun süre mi kalacak? Ne kadar isterse babasına giderken uğradı buraya. Babası nerede oturuyor? Bizim vilayette. Buradan 80 vers kadar uzakta. Pek büyük olmayan bir malikanesi var orada. Eskiden alay doktoruymuş. Tamam tamam ben de kendime sorup duruyordum Bazarov soyduğunu nereden duydum diye. Babamın tümeninde bir hekim Bazarov vardı hatırlıyor musun Nikolay? Vardı galiba. Doğru doğru öyleyse bu hekim onun babasıymış. Hmm Pavel Petrovich bıyıklarını oynattı. Ee, bu Bay Bazarov'un kendisi necidir diye sordu biraz durduktan sonra. Bazarov neci mi diye güldü Arkadiy. İsterseniz onun neci olduğunu size söyleyeyim amcacığım. ''Lütfen sevgili yeğenim, o bir nihilistdir. ''Nasıl?'' diye sordu Nikolay Petrovic. Pavel Petrovic ise ucundan bir parça yağ olan bıçağı havaya kaldırdı ve öylece kaldı. ''O bir nihilistir.'' diye tekrarladı Arkady. ''Bir nihilist.'' dedi Nikolay Petrovic. ''Anladığım kadarıyla latince nihil yani hiçbir şey sözcüğünden geliyor. Öyleyse bu sözcük hiçbir şeyi kabul etmeyen adam anlamına mı geliyor?'' ''Hiçbir şeye saygı göstermeyen de'' diye atıldı Pavel Petrovich ve tekrar yağ uzandı. ''Her şey eleştirel bakış açısından bakan'' diye belirtti Arkady. ''Aynı şey değil mi?'' diye sordu Pavel Petrovich. ''Hayır, aynı şey değil. Nihilist, hiçbir otorite önünde eğilmeyen, hiçbir inanç ilkesini kabul etmeyen, bu ilkeye hiçbir saygı göstermeyen biridir.'' ''Bu iyi bir şey mi yani?'' diye sözünü kesti Pavel Petrovich. ''Adamına göre değişir amcacığım.'' Bazısına göre iyidir, bazısına göre de çok kötüdür. Demek öyle. Her neyse, görüyorum ki bunlar bize göre şeyler değil. Bizlerin, yani geçen asrın insanlarının prensipler, Pavel Petrovich bu sözcüğü Fransızlar gibi yumuşak bir şekilde söylüyordu, olmadan, senin dediğin gibi inançla ilgili kabul edilmiş prensipler olmadan adım atmamız, soluk almamız imkansızdır. Tanrı size sağlık ve şan, şeref versin. ''Biz de sizi hayran hayran seyredelim. Sayın...'' Hmm, ''Adları ne demiştin?'' ''Nihilistler.'' dedi et bir şekilde Arkadiy. ''Evet, eskiden hegelistler vardı. Şimdi de nihilistler. Bakalım boşlukta, havasız bir boşlukta nasıl var olacaksınız? Şimdi lütfen şu çıngırağı çalıver kardeşim Nikolay Petrovich, Kakao saatim geldi.'' Nikolay Petrovich çıngırağı çaldı ve ''Dünyaşa'' diye bağırdı. Ama Dünyaşa'nın yerine terasa Feneçka çıktı. 23 yaşlarında bembeyaz ve yumuşak tenli, koyu renk saçlı, koyu renk gözlü, kırmızı, çocuksu tombul dudaklı ve kadife gibi minnacık eli olan bir kadındı. Üzerinde derli toplu basma bir elbise vardı. Yeni, mavi şalı yuvarlak omuzlarında hafifçe duruyordu. Büyük bir fincanla kakao getirdi ve kakaoyu Pavel Petrovic'in önüne koyduktan sonra utancından kıpkırmızı oldu. Sevimli yüzünün incecik derisi altında... Kızgın kanı al bir dalga halinde yayıldı. Gözlerini yere indirmişti ve parmaklarının ucuna hafifçe dayanarak masanın yanında duruyordu. Hem gelmekten utanıyormuş hem de oraya gelmek hakkına sahip olduğunu hissediyormuş gibiydi. Pavel Petrovic kaşlarını çatmış, Nikolay Petrovic ise bozulmuştu. ''Merhaba Feneçka'' dedi dişlerinin arasından. ''Merhaba efendim'' diyece verdi Feneçka alçak ama anlaşılır bir sesle ve kendisine dostça gülümsemekte olan diye yan gözle bakıp sessizce dışarı çıktı. Biraz yalpalayarak yürüyordu ama bu bile ona yakışıyordu. Bir süre terasta sessizlik hüküm sürdü. Pavel Petrovic kakaosundan bir yudum içti ve birden başını kaldırdı. ''İşte Nihilis Bey de bizi şereflendiriyor'' dedi alçak sesle. Gerçekten Mazarov bahçede çiçek tahlarının üzerinde atlayarak yürüyordu. Keten pardösü ve pantolonu çamura bulanmıştı. Yapışkan bir bataklık bitkisi eski yuvarlak şapkasının tepesine dolanmıştı. Sağ ilinde pek büyük olmayan bir çuval tutuyordu. Çuvalın içinde canlı bir şey kımıldanıp duruyordu. Çabukça Teresa yaklaştı ve kafasını sallayıp ''Merhaba beyler'' dedi. ''Çaya geç kaldığım için bağışlayın. Hemen geliyorum. Şu tutsaklarımı yerine yerleştirmem gerekiyor.'' Nedir elinizdeki? Sülük mü?" diye sordu Pavel Petrovich. "Hayır, kurbağa. Onları yiyecek misiniz yoksa üretecek misiniz?" Deneylerim için," dedi Bazarov kayıtsız bir biçimde ve eve girdi. "Onları kesecek," dedi Pavel Petrovich. Prensipleri inanmıyor ama kurbağalara inanıyor. Arkadi amcasına kederle baktı. Nikolay Petrovich ise belli etmeden olmuş sıktı. Başarısız bir nükle yaptığını Pavel Petrovich de hissetmişti ve çiftlikten bir gün önce kendisine işçi Foman'ın serserilik ettiğinden ve el avuca sığmaz biri olduğundan şikayete gelen yeni yöneticiden söz etmeye başladı. ''Ezop gibi biri işte.'' dedi bu arada. Her tarafta kendisini kötü bir insan olarak tanıtmış, bir budalı olarak yaşayacak ve öyle de gidecek. Bazarov geri geldi, masaya oturdu ve acele acele çay içmeye başladı. İki kardeş sessizce ona bakıyorlardı. Arkady ise gizlice bir babasına, bir amcasına bakıyordu. ''Uzağa mı gittiniz?'' diye sordu nihayet Nikolay Petrovic. ''Telli kavak korusunun yanında bataklığınız varmış. Beş tane bataklık çulluğu kaldırdım havaya. Onları vurabilirsin Arkady.'' ''Siz avcı değil misiniz?'' ''Hayır.'' ''Fizikle mi uğraşıyorsunuz?'' diye sordu Pavel Petrovic sıra kendisine gelince. ''Evet, fizikle. Genel olarak doğa bilimleriyle.'' Diyorlar ki son zamanlarda Germenler bu alanda çok başarılı olmuşlar. Evet, Almanlar bu konuda bizim öğretmenlerimizdir diye yanıt verdi Bazarov umursamadan. Pavel Petrovich Alman yerine Germen sözcüğünü alay etmek için kullanmıştı ama hiç kimse bunu fark etmedi. Almanlar hakkında ne kadar yüksek düşünceleri sahipsiniz dedi Pavel Petrovich aşırı saygılı bir şekilde gizli bir öfke duymaya başlamıştı. Bazarov'un aşırı serbestliği, onun aristokrat yapısını rahatsız ediyordu. Bu hekim oğlu sadece hiçbir çekingenlik göstermemekle kalmıyor, üstelik bir de kesik kesik ve gönülsüz yanıtlar veriyordu. Ve sesinde kaba, hemen hemen haddini bilmez bir hava vardı. Oranın bilginleri işini ciddiye alanlar adamlar. Öyle öyle, Rus bilginleri hakkında o kadar övücü düşüncelere sahip değilsiniz galiba. Belki de öyle. Bu çok övülecek bir özeri dedi Pavel Petrovich, doğrularak ve başını geriye atarak. Fakat o zaman Arkadi Nikolayevich demin bize sizin hiçbir otoriteye tanımadığınızı neden söyledi? Onlara inanmıyor musunuz? Onları neden tanıyacakmışım ki ve neden onlara inanacağım? Bana biri söylesinler kabul edeyim. Hepsi bu. Peki Almanlar hep işten mi söz ederler? dedi Pavel Petrovic ve yüzü ilgisiz, uzak bir ifade aldı. Sanki tamamen bulutların ötesine gitmişti. Açıkçası tartışmayı sürdürmek istemeyen Bazarov, hepsi değil diye hafifçe esneyerek cevap verdi. Pavel Petrovic sanki arkadaşın da nazik insanmış doğrusu, demek ister gibi arka diye baktı. Bana gelince diye tekrar söze başladı. Pavel Petrovic biraz zorlanarak günah işliyor olabilirim ama Almanları sevmem. Rusya'daki Almanların adını ise hiç anmıyorum. Onların ne mal oldukları belli. Ama Almanlardaki Almanlar da hoşuma gitmiyor. Daha eskileri neyse, o zamanlar onların bir şileri, bir götesi falan vardı. Kardeşim, onları özellikle atkındır. Şimdi ise bir takım kimyacılar ve materyalistler ortaya çıktı. Doğru düzgün bir kimyacı, herhangi bir şairden 20 kat daha yararlıdır diyerek onun sözünü kesti Bazarov. ''Demek öyle'' dedi Pavel Petrovich ve sanki uykuya dalmak üzereymiş gibi kaşlarını kaldırdı. ''Demek sanatı kabul etmiyorsunuz, öyle mi?'' ''Asıl sanat para kazanmaktır, yoksa Basur'dan başka bir şey değildir'' diyerek Bazarov alaycı bir şekilde güldü. ''Ya, demek öyle efendim, siz alay edin bakalım. Yani her şeyi inkar ediyorsunuz, öyle mi?'' ''Diyelim ki öyle olsun, şu halde siz bir tek bilime inanıyorsunuz, öyle değil mi?'' Hiçbir şeye inanmadığımı size daha önce söylemiştim. Hem bilim nedir ki? Genel anlamda bilim nasıl bir şey ki? Bir takım zanaatlar, sıfatlar gibi bilim dalları var ama genel anlamda bilim asla yoktur. Çok iyi efendim. Peki insanların günlük yaşamında kabul edilmiş olan başka kuralları da aynı şekilde olumsuz mu karşılıyorsunuz? Nedir bu? Sorgu mu? Pavel Petrovic hafifçe sarardı. Nikolay Petrovich konuşmaya karışmak zorunda kaldı. ''Sevgili Yevgeni Vasilic, bu konuda sizinle başka bir zaman daha ayrıntılı olarak sohbet ederiz. Sizin düşüncelerinizi öğrenir, bizimkilere anlatırız. Ben kendi adıma sizin doğa bilimleriyle uğraşmanıza çok sevindim. Duyduğuma göre, Liebig, tarlaların gübrelenmesi konusunda şaşırtıcı buluşlar yapmış. ''Tarım işlerimde bana yardım edebilirsiniz, bana faydalı nasihatler verebilirsiniz.'' ''Emrinize amadeyim Nikolay Petroviç ama biz nerede, libik nerede? Önce alfabeyi öğrenmek, sonra kitabı eline almak gerekir. Ama biz daha Elif'i görsek mertek sanıyoruz.'' ''Görüyorum ki tam bir nihilistsin sen.'' diye düşündü Nikolay Petroviç. ''Yine de gerekirse size başvurmama izin veriniz.'' diye yüksek sesle ekledi. Abey sanıyorum hemen gidip ile konuşmamız gerekiyor.'' Pavel Petroviç sandalyeden kalktı. ''Evet'' dedi. ''Hiç kimseye bakmadan köyde üstün zekalı insanlardan uzakta böyle beş yıl geçirmek bir felaket. Tam bir aptal olursun. Sana öğretilenleri unutmamaya çalışırsın ama heyhat. Bütün bunların saçma şeyler olduğu anlaşılır ve aklı başında insanlar artık boş şeylerle uğraşmadıklarını senin de geri kafalı biri olduğunu söyleyiverirler. Ne yaparsın? Anlaşılan gençler sahiden bizden akıllı.'' Pavel Petrovich topuklarının üzerinde yavaşça döndü ve ağır ağır çıktı. Nikolay Petrovich de onun arkasından yollandı. Kapı iki kardeşin arkasından kapanır kapanmaz Bazarov soğuk kanlı bir şekilde sordu. Hep böyle midir bu? Dinle evgenip, ona çok sert davrandın dedi Arkadi. Onu aşağıladın. İltifat mı edecektin bu taşra aristokratlarına? Hep, hep gurur, aslanvari alışkanlıklar, gösteriş. Madem yapısı böyle, Petersburg'da kendi çöplüğünde ötmeye devam etseydi. Neyse, Tanrı onunla olsun. Oldukça ender görülen bir su böceği örneği buldum. Dicus marginatus biliyor musun? Sana göstereyim. Sana onun hikayesini anlatacağıma söz vermiştim. Böceğin hikayesini mi? Ee, eh, yeter Yevgeni, amcamın hikayesini. Senin tasavvur ettiğin gibi bir insan olmadığını göreceksin. Alay edilmekten ziyade acınacak biridir o. Tamam, tartışmıyorum. Ama seni neden bu kadar ilgilendirdi bu mesele? Adil olmak gerekir Yevgen'im. Neden gerekiyor ki bu? Dinle. Ve Arkadi ona amcasının hikayesini anlattı. Okuyucu bu hikayeyi bir sonraki bölümde bulabilir. Pavel Petrovic Kirsanov aynen küçük kardeşi kolay gibi önce evde sonra da saray muhafız alayında eğitim görmüştü. Çocukluğundan itibaren olağanüstü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Üstelik kendine çok güvenli, birazcık alaycı ve eğlendirici nükteler yapan biriydi. Hoşa gitmemesi mümkün değildi. Subay olur olmaz her yerde görülmeye başlamıştı. Onu el üstünde tutuyorlar, o da şımardıkça şımarıyor, saçma sapan davranışlarda bulunuyor, nazlanıp duruyordu. Ama bu bile ona yakışıyordu. Kadınların aklını başından alıyordu. Erkekler onu boş biri olarak adlandırıyor ve için için onu kıskanıyorlardı. Daha önce belirtildiği gibi kendisine zerre kadar benzemediği halde içtenlikle sevdiği kardeşiyle aynı dairede oturuyordu. Nikolay Petrovic'in ayağı hafifçe aksıyordu. İnce, hoş çizgilere sahipti ama biraz mahsun pek iri olmayan kara gözleri ve seyrek, yumuşak saçları vardı. Tembellik etmeyi çok severdi ama istekli okurdu. Topluluk içine girmekten korkardı. Pavel Petrovic bir gece olsun evde durmazdı cesareti ve ile ünlüydü ve topu topu 5-6 Fransızca kitap okumuştu. 28 yaşında artık yüzbaşı olmuştu. Parlak bir gelecek onu bekliyordu. Bir anda her şey değişiverdi. O sıralarda Petersburg Sosyetesi'nde adı hala unutulmayan bir kadın vardı. Prenses R. Arada sırada ortaya çıkardı. Prensesin iyi eğitim görmüş, terbiyeli, fakat biraz aptal bir kocası vardı ve hiç çocukları olmamıştı. Bu kadın birden aklına eser yurt dışına gider, aniden Rusya'ya dönerdi. Yani tuhaf bir yaşam sürerdi. Adı hafif meşrep kadına çıkmıştı. Her çeşit zevke kendini kaptırırdı. Yılana kadar dans eder, kahkahalar atar ve yemekten önce yarı karanlık oturma odasında kabul ettiği delikanlılarla şakalaşırdı. Ama geceleri ağlar ve dua ederdi. Hiçbir yerde huzur bulamamıştı ve kederli kederli ellerini ovuşturarak sabahlara kadar odada dolaşıp durur ya da solgun ve soğuk bir halde dua kitabının başında otururdu. Sabah olur ve tekrar bir sosyete kadını haline dönüşürdü, yine sokağa çıkar, güler, şımarıklık eder ve kendisini eğlendirebilecek en ufak şeye bile balıklamadalardı. Şaşırtıcı biçimde güzel bir vücudu vardı. Altın rengi gür saçları dizlerinden aşağıya kadar uzanırdı. Ancak hiç kimse ona kusursuz bir güzel diyemezdi. Yüzünde güzel olan yalnızca gözleriydi. Hatta gözleri de değil çünkü gözleri griydi ve iri değildi. Ama bu gözlerin bakışı hızlı ve derin, kaba kabadayılık derecesinde kayıtsız ve derin bir hüzne kapılmış kadar hülyalı bakışı esrarengiz bir bakıştı. Ağzından en boş konuşmalar döküldüğü sırada bile onda olağanüstü bir şey ışıl ışıl dardı. Şık giyinirdi. Pavel Petrovich ona bir baloda rastlamış, onunla mazurka yapmış ve kadın dans süresince ağzını açıp doğru dürüst bir laf bile etmemişti. Pavel Petrovich bu kadına deli gibi aşık olmuştu. Zafer kazanmaya alışkın olan Pavel Petrovich burada da hemen amacına ulaşmıştı. Fakat zaferin kolay kazanılmış olması onun içini serinletmedi. Tam tersine kendini tam olarak teslim ettiği zamanlarda bile içinde hala hiç kimsenin giremediği, gizli ve erişilmez bir şey varmış gibi olan bu kadına daha da acı verecek ve daha da kuvvetli bir şekilde bağlandı. Bu ruhta yuvalanmış olan neydi, Tanrı bilir. Bu kadın, kendisinin de bilmediği bir takım güçlerin elindeydi. Bu güçler onunla istedikleri gibi oynuyorlardı. Pek fazla olmayan aklı, onların kaprislerinin üstesinden gelemezdi. Davranışları sağduyudan yoksundu. Kocasında haklı olarak kuşku uyandırabilecek tek mektubu, Hemen hemen hiç tanımadığı bir adama yazmıştı. Aşkı ise yüzün doluydu. Artık gülmüyordu ve seçtiği adamla şaka şakalaşmıyordu. Onu dinliyordu ve ona şaşkınlıkla bakıyordu. Bazen bu şaşkınlık yerini birdenbire soğuk bir korkuya bırakıyordu. Yüzü ölü ve vahşi bir ifade alıyordu. Kendisini yatak odasına kilitliyor, odada hizmetçisi kapıya kulağını dayadığında onun boğuk hıçkırıklarını duyabiliyordu. Kirsanov, hoş bir buluşmadan çıkıp evine dönerken, kesin bir başarısızlıktan sonra insanın yüreğinde yükselen o acı, iç sıkıntısını kaç defa hissetmişti. ''Daha ne istiyorum ki?'' diye sormuştu kendi kendine. Ama yüreği de hep. Bir gün kadına taşının üzerine Sphinx işlenmiş bir yüzük armağan etti. ''Nedir bu?'' diye sordu kadın. ''Sphinx mi?'' ''Evet'' diye yanıtladı Pavel Petrovich. ''Bu Sphinx sizsiniz.'' ''Ben miyim?'' diye sordu kadın ve engiz bakışlarını Pavel Petrovic'e çevirdi. ''Bunun çok gurur okşayıcı bir şey olduğunu biliyor musunuz?'' diye ekledi kadın belli belirsiz bir gülümsemeyle. Gözleri ise hep öyle tuhaf bakıyordu. Birbirlerine aşık oldukları günlerde P.P. için zorluydu. Fakat kadın kendisinden soğuduğu zaman, ki bu oldukça kısa bir süre sonra olmuştu, Pavel Petrovic neredeyse aklını kaçırıyordu. Azap çekiyor ve kıskanıyordu ama kadına rahat vermiyordu. Her yerde peşindeydi. Kadın onun bu sırnaşık takibinden bıktı ve yurt dışına gitti. Pavel Petrovich dostlarının ricalarına, amillerinin nasihatlerine rağmen istifa etti ve prensesin peşinden gitti. Dört yıl kadar kah kadının peşinde dolaşarak, kah kaslan onu gözden kaybederek yabancı ülkelerde dolaştı. Kendisinden utanıyordu. Gösterdiği irade zayıflığına öfkeleniyordu. Ama bütün bunlar hiçbir işe yaramıyordu. Kadının yüzü bu anlaşılmaz, hemen hemen anlamsız ama büyüleyici yüz ruhunda çok derin kökler salmıştı. Badende bir şekilde onunla tekrar eskisi gibi bir araya geldi. Kadın onu daha önce hiç bu kadar büyük tutkuyla sevmemiş gibi geldi. Ama bir ay sonra artık her şey bitmişti. Ateş son kez parlamış ve bediyen sönmüştü kaçınılmaz ayrılığın geldiğini sezerek kadınla hiç olmazsa dost kalmak istedi. Sanki böyle bir kadınla dostluk mümkünmüş gibi. Kadın sessizce Baden'den ayrıldı ve o günden sonra da Kirsanov'dan sürekli olarak kaçtı. Kirsanov Rusya'ya geri döndü. Eski yaşamına dönmeye çalıştı ama artık eski tekellik izinden yürüyemedi. Zehirlenmiş gibi oradan oraya dolaşıp durdu. Geziyor, eski sosyetik alışkanlıklarına devam ettiriyordu. 2-3 yeni zaferiyle övünebilirdi ama artık ne kendisinden ne de başkalarından hiçbir şey beklemiyordu ve hiçbir girişimde de bulunmadı. İhtiyarladı, saçları ağırdı, akşamları kulüpte oturmak, surat asıp sıkılmak, bekar adamlar topluluğunda kayıtsız bir şekilde tartışmak onun için bir ihtiyaç olmuştu. Bilindiği gibi bu kötü bir işarettir. Evlenmeyi pek tabii ki hiç düşünmüyordu. 10 yıl böylece renksiz, Kısır bir şekilde çabucak hem de çok çabuk geçip gitti. Hiçbir yerde, hiçbir zaman Rusya'daki kadar çabuk geçmez. Hapishanede daha da çabuk geçtiğini söylerler. Pavel Petrovich bir gün kulüpte yemekteyken Prenses Rey'nin öldüğünü öğrendi. Paris'te delirmek üzereyken ölmüştü kadın. Masadan kalktı ve iskambil oynayanların yanında mıhlanmış gibi durarak uzun süre kulübün odalarında dolaştı. Ama eve her zamankinden erken dönmedi. Bir zaman sonra adına gönderilmiş bir paket aldı. Paketin içinde prensese verdiği yüzük vardı. Prenses Sphinx'in üstüne bir haç çizmişti ve ona bilmecenin çözümünün işte bu haç olduğunu söylemelerini emretmişti. Bu olay 1848 yılının başlarında Nikolay Petrovich karısını kaybettikten sonra Petersburg'a geldiği sırada olmuştu. Pavel Petrovich Nikolay Petrovich köye yerleştiğinden beri kardeşiyle hemen hemen hiç görüşmemişti. Nikolay Petrovich'in düğünü Pavel Petrovich'in prensesle tanıştığı ilk günlere denk düşmüştü. Yurtdışından döndükten sonra iki ay kadar Nikolay Petrovich'in konuğu olmak, onun saadetini görmek niyetiyle yanına gitmişti. Ama orada topu topu bir hafta kalabildi. İki kardeşin durumları birbirinden çok farklıydı. 1848 yılında bu fark azalmıştı. Nikolay Petrovich karısını, Pavel Petrovich ise anılarını yitirmişti. Prensesin ölümünden sonra onu düşünmemeye gayret ediyordu. Fakat Nikolay'da doğru geçirilmiş bir yaşam duygusu kalmıştı. Oğlu gözlerinin önünde büyüyordu. Tek başına bekar bir adam olan Pavel ise tersine gençliğin geçtiği, yaşlılığın ise henüz başlamadığı, umuda benzer üzüntülerin, üzüntüye benzer umutların söz konusu olduğu belirsiz, bulanık bir döneme girmişti. Bu, Pavel Petrovich için başka herhangi bir dönemden daha zor olmuştu. Geçmişini kaybederek her şeyini kaybetmişti. ''Artık seni Marino'ya, karısının şerefine çiftliğine böyle derdi, çağırmıyorum.'' dedi bir defasında Nikolay Petrovich. ''Rahmetlinin zamanında bile orada canın sıkılmıştı. Şimdi sanırım sıkıntıdan patlarsın.'' ''O zamanlar henüz budala ve huzursuz biriydim.'' diye cevap verdi Pavel Petrovich. ''O zamandan beri akıllanmasam da sakinleştim. Şimdi aksine izin verirsen ebediyen yanında kalmaya hazırım.'' Nikolay Petrovic cevap cevap vermek yerine onu kucakladı. Ancak Pavel Petrovic bu niyetini gerçekleştirmeye karar verene kadar bu konuşmanın üzerinden bir buçuk yıl geçmişti. Ama bir kere köye yerleştikten sonra da Nikolay Petrovic'in oğluyla birlikte Petersburg'da kaldığı o üç kış bile köyden ayrılmadı. Okumaya daha ziyade İngilizce kitapları okumaya başladı. Genel olarak tüm yaşamını İngiliz zevkine göre düzenlemişti. Komşularla pek ender görüşüyordu ve sadece arada sırada eski tarz toprak sahiplerini liberal düşüncelerle kızdırıp korkutarak ve yeni kuşak temsilcilerine yaklaşmayarak çoğunlukla susup oturduğu seçimler için köyden çıkıyordu. Eskiler de yeniler de onu kendine beğenmiş biri olarak görüyordu eskilerde, yenilerde mükemmel aristokratça davranışları yüzünden, zaferleriyle ilgili söylentiler yüzünden çok güzel giyindiği ve her zaman en iyi otelin en iyi odasında kaldığı için, her zaman zevkli yemek yediği, hatta bir defasında Lou Philip'in sofrasında Wellington'la yemek yediği için, hakiki gümüşten tuvalet çantasını ve seyyar küvetini her yere yanında götürdüğü için, bir takım alışılmamış, şaşırtıcı soylu kokular süründüğü için, ve nihayet aynı zamanda kusursuz dürüstlüğü için ona saygı gösteriyorlardı. Kadınlar onu büyüleyici bir melankolik olarak görüyorlardı ama o kadınlarla görüşmüyordu. Gördün mü Yevgeniv dedi Arkadiy öyküsünü bitirerek. Amcama ne kadar büyük haksızlık ettin. Daha onun kaç kere babamın yardımına koşup felaketten kurtardığını, bütün parasını ona verdiğini anlatmıyorum. Belki bilmiyorsundur, çiftliği aralarında paylaşmadılar ama o... Herkese yardım etmekten mutluluk duyar. Bu arada her zaman köylülerden yana çıkar. Aslında onlarla konuşurken yüzünü buruşturur ve kolonya koklar. Ama... Malum mesele, sinirler diye onun sözünü kesti Bazarov. Belki de yalnızca çok iyi yüreklidir. Budala da değildir. Bana ne kadar yararlı öğütler vermiştir. Özellikle kadınlarla ilişkiler konusunda. Ya kendisinin sütten ağzı yanınca... Başkasının yoğurdunu üflüyor demek. Biliriz biz bunları. Neyse, kısacası diye devam etti Arkadi. Çok mutsuz bir insan. inan bana, onu hor görmek günahtır. Kim onu hor görüyor ki? diye itiraz etti Bazarov. Ben yine de derim ki, bütün yaşamını bir kadının aşkı uğruna, bir karta dayandıran ve bu kart elinden alındığı zaman da gevşeyip hiçbir şey yapamayacak hale gelen bir erkek, erkek değildir. Onun mutsuz olduğunu söylüyorsun. Sen daha iyi bilirsin ama saçmalıklar aklından tamamen çıkmamış bence. Eminim Galignano okuduğu ve ayda bir defada köylüleri kırbaçlanmaktan kurtardığı için kendisini ciddi ciddi iş adamı olarak görüyordur. Ama onun yetişme tarzını, yaşadığı dönemi unutma Arkady, dedi. Ama onun yetişme tarzını, yaşadığı dönemi unutma, dedi Arkady. Yetişme tarzını mı, dedi Bazarov. Her insan kendini yetiştirmelidir. Beni al örnek olarak. Döneme gelince neden ben döneme bağlı kalacakmışım? O bana bağlı olsun daha iyi. Hayır birader, bunların hepsi kendini bırakmışlık. Saçmalık. Hem neymiş o kadınla erkek arasındaki esrarengiz ilişkiler. Biz fizyologlar bunların nasıl ilişkiler olduğunu biliyoruz. Gözün anatomisini incele bakalım. O söylediğin esrarengiz bakış nereden geliyormuş bak. Bunların hepsi romantizm. Saçmalık, küf, sanat. iyisi mi? Böceğe bakalım. Ve iki arkadaş, Bazarov'un ucuz tütün kokusuyla karışık, bir tür tıbbi cerrahi kokunun artık iyice yerleşmiş olduğu odasına gittiler. Pavel Petrovich, kardeşinin uzun boylu ve zayıf, kurnaz bakışlı ve veremli biri gibi ince sesi Nikolay Petrovich'in her çıkışmasına karşılık ''Afedersiniz efendim, malum mesele efendim'' diye cevap veren ve köylüleri sarhoş ve hırsız olarak göstermeye çalışan Kahya ile görüşmesinde kısa bir süre bulundu. Yakın zamanda yeni bir düzene sokulmuş olan çiftlik işleri yağlanmamış bir tekerlek gibi gıcırdıyor, yaş ağaçtan acemice yapılmış mobilya gibi çatırdıyordu. Nikolay Petrovich üzülmüyordu ama sık sık iç geçiriyor ve düşüncelere dalıyordu. Para olmadan iş olmayacağını hissediyordu. Ama parası da neredeyse suyunu çekmişti. Arkady doğru söylemişti. Pavel Petrovich kardeşine kaç kez yardım etmişti. Kardeşinin işin içinden çıkabilmek için düşüncelere dalıp nasıl çırpınıp durduğunu, nasıl kafa patlattığını görerek kaç kez yavaşça pencereye yaklaşmış ve ellerini ceplerine sokup dişlerinin arasından ''Majepü'' diye mırıldanmış ve ona para vermişti. Ama bugün Pavel Petrovic'te de hiç para yoktu. Ve oradan uzaklaşmayı eğilmişti. Çiftlik işleriyle ilgili tatsızlıklar ona sıkıntı veriyordu. Ayrıca ona öyle geliyordu ki, bütün gayretine ve çalışkanlığına karşın Nikolay Petrovich işe gerektiği gibi sarılmıyordu. Gerçi Nikolay Petrovich'in nerede hata yaptığını da söyleyemezdi. Kardeşim yeterince pratik değil diye hükmediyordu kendi kendine. Onu kandırıyorlar. Nikolay Petrovich ise Pavel Petrovich'in pratik zekalı biri olduğunu düşünür ve her zaman ona akıldan ışırdı. ''Ben yumuşak, zayıf bir adamım. Yıllarca bu ıssız yerde yaşadım.'' derdi. ''Oysa sen insanlarla bir arada boşuna yaşamadın. Onları iyi tanırsın. Bakışların Şahin gibidir.'' Bu sözlere karşılık Pavel Petrovich yalnızca yüzünü çevirir ama kardeşini bu inancından vazgeçirmeye çalışmazdı. Nikolay Petrovic'i çalışma odasında bıraktıktan sonra evin ön kısmını arka kısmından ayıran koridorda yürüdü ve alçak bir kapının hizasına gelip düşünceli bir şekilde durdu. Bıyıklarını çekiştirdi ve kapıyı tıklattı. Kim o? Giriniz diyen Feneçka'nın sesi duyuldu. Benim dedi Pavel Petrovic ve kapıyı açtı. Feneçka kucağında bebeğiyle oturmakta olduğu sandalyeden fırlayıp kalktı. Ve bebeği hemen bebekle birlikte dışarı çıkan kıza verdikten sonra telaşla şalını düzeltti. ''Rahatsız ettiysem özür dilerim.'' diye söze başladı Pavel Petrovic, Feneçka'ya bakmadan. ''Sizden yalnızca bir ricam olacaktı. Bugün galiba şehre gönderiyorlar sizi. Benim için de yeşil çay almalarını söyler misiniz?'' diyecektim. Baş üstüne efendim.'' diye cevapladı Feneçka. ''Ne kadar almalarını emredersiniz?'' Feneçka'nın yüzüne ve çevreye çabucak göz gezdirerek ''Yarım kilo yeter sanırım. Görüyorum ki odanızda değişiklik olmuş.'' diye ekledi. Kızın anlamadığını görerek ''Perdeleri kastediyorum.'' diye mırıldandı. Ah evet efendim, perdeler. Onları bize Nikolay Petrovich bağışladılar. Perdelere asalı çok oldu.'' ''Evet, ben de epeydir gelmemiştim. Şu anda odanız çok güzel olmuş.'' ''Nikolay Petrovich'in sayesinde.'' diye fısıldadı Feneçka. ''Şimdi burada önceki daireden daha rahatsınız değil mi?'' diye sordu Pavel Petrovich nezaketle. Ama yüzünde en ufak bir gülümseme olmadan. ''Elbette, burası iyi efendim. Sizin dairenizde şimdi kimi yerleştirdiler?'' ''Şu anda orada çamaşırcılar oturuyor.'' Ya. Pavel Petrovich sustu. Şimdi gider diye düşündü Feneçka ama Pavel Petrovich gitmiyordu.'' Feneçka onun önünde hafifçe parmaklarını oynatarak mıhlanmış gibi duruyordu. ''Neden sizin küçüğü götürmelerini söylediniz?'' dedi sonunda Pavel Petrovich. ''Ben çocukları severim. Bana gösterseniz onu.'' Feneçka utançtan ve sevinçten kıpkırmızı oldu. Pavel Petrovich'ten çekiniyordu. Çünkü Pavel Petrovich onunla hemen hemen hiç konuşmazdı. ''Dünya diye seslendi. ''Mite'yi getiriniz.'' ''Ama durun, bekleyin, elbisesini giydirmemiz gerek.'' Feneçka kapıya yöneldi. ''Fark etmez.'' dedi Pavel Petrovich. ''Hemen geliyorum.'' diye cevap verdi Feneçka ve kıvrak bir hareketle odadan çıktı. Pavel Petrovich tek başına kalmıştı ve bu defa özel bir dikkatli etrafına baktı. İçinde bulunduğu pek büyük olmayan, alçak tavanlı oda çok temiz ve rahat bir odaydı. İçeride yeni boyanmış döşemeden gelen boya, papatya ve melisa kokuları vardı. Duvarlar boyunca lir şeklinde arkalıkları olan sandalyeler dizilmişti. Bunlar, merhum general tarafından sefer sırasında Polonya'dan alınmıştı. Bir köşede yuvarlak kapaklı dökme, bir sandığın yanında, müslin bir cibinlikle örtülmüş, küçük bir karyola duruyordu. Karşı köşede, koyu renk, büyük bir mucize yaratıcısı, Nikolay tasvirinin önünde ikon kandili yanıyordu. Aziz'in göğsü üzerinde, Kafatasında haleye iliştirilmiş minicik porselen bir paskalya yumurtası kırmızı kurdeleyle ile asılmıştı. Pencerelerde ağızları özene bezene bağlanmış, geçen seneki reçel kavanozları yeşil bir ışık sızdırıyordu. Kavanozların kağıt kapakları üzerine feneçka büyük harflerle fren üzümü yazmıştı. Nikolay Petrovich en çok bu reçeli severdi. İçinde kısa, kuyruklu bir iskete kuşunun bulunduğu bir kafes, Uzun bir kaytanla tavana asılmıştı. Kuş hiç durmadan ötüyor ve oradan oraya sıçrıyordu. Kafes sürekli sallanıp titriyordu. Kenevir tohumları hafif bir tıkırtı ile yere düşüyordu. Pencerelerin arasında, pek büyük olmayan komedinin üzerinde Nikolay için çiftliğe uğramış bir ressam tarafından çeşitli pozlarda yapılmış, oldukça kötü portreleri asılıydı. Yine aynı duvara, Feneçkan'ın hiç de başarılı biçimde yapılmamış portreleri de Red'de asılmıştı. Kopkoyu, küçük bir çerçevenin içinde gözü olmayan bir yüz zoraki bir şekilde de gülümsüyordu. Başka hiçbir şeyi ayırt etmek mümkün değildi. Feneçkan'ın üstünde ise sırtında yamçısıyla Yermolov, tam alnına asılmış olan patik şeklindeki ipek iğne deliğinin altından uzaklardaki Kafkas dağlarını tehdit eder gibi surat asarak bakıyordu. Beş dakika kadar geçti. Yan odadan hışırtılar ve fısıltılar geliyordu. Pavel Petrovich komidinden yağlanmış bir kitap Masalski'in Silahşör adlı eserinin dağılmak üzere olan cildini aldı, birkaç sayfa çevirdi. Kapı açıldı ve içeri kucağında Mitya ile Feneçka girdi. Bebeğe yakası sırma şeritli kırmızı bir gömlek giydirmiş, saçlarını taramış, yüzünü silmişti. Mitya derin derin nefes alıyor bütün sağlıklı bebekler gibi de beleniyor ve minicik ellerini oynatıyordu. Ama anlaşılan o şık gömlek onu etkilemişti. Menuniye tombul vücudunun her tarafından yansıyordu. Feneçka kendi saçlarını da düzeltmiş, daha güzel bir şal örtmüştü. Ama olduğu gibi kalsa da olurdu. Dünyada genç ve güzel bir anne ve kucağında tuttuğu sağlıklı bebeğinden daha büyüleyici bir şey var mıdır? ''Ne tombul bebek?'' dedi Pavel Petrovich lütfedermiş gibi ve işaret parmağının uzun tırnağıyla Mitya'nın gıdığını gıdıkladı. Bebek gözlerini kuşa dikti ve gülmeye başladı. Feneçka yüzünü bebeğe doğru eğerek ve onu hafifçe sallayarak ''Bak bu amca'' dedi. Bu arada dün yaşa yanan bir mumu altına madeni bir para koyduktan sonra pencerenin önüne yerleştirdi. ''Kaç aylık oldu?'' diye sordu Pavel Petrovich. ''Altı aylık.'' ''Yakında yedi aylık olacak. Ayın on birinde.'' ''Sekiz olmayacak mı?'' Fedosya Nikolaevna diyerek çekinerek lafa karıştı dün yaşa. ''Hayır, yedi. Nasıl olabilir ki?'' Bebek tekrar gülmeye başladı. Gözlerini sandığa dikmişti ve birden beş parmağıyla annesinin burnunu ve dudaklarını yakaladı. ''Yaramaz.'' dedi Feneçka. ''Yüzünü onun parmaklarından çekmeksizin.'' ''Kardeşime benziyor.'' dedi Pavel Petroviç ''Ya kime benzeyecekti?'' diye içinden geçirdi Feneçka. ''Evet'' diye devam etti Pavel Petrovich kendi kendine konuşur gibi. ''Kesinlikle benziyor.'' Feneçka'ya dikkatle neredeyse kederle baktı. ''Bak bu amca'' diye tekrarladı genç katın fısıldıyla. A Pavel sen burada sana'' birden Nikolay Petrovich'in sesi duyuldu. Pavel Petrovich telaşla başını çevirdi ve kaşlarını çattı. Ama kardeşi o kadar sevinçliydi ona öyle bir minnettarlıkla bakıyordu ki Nikolay Petrovic'e gülümseyerek karşılık vermekten kendini alamadı. ''Pek güzel bir oğlum var.'' dedi ve saate baktı. ''Aslında ben buraya çay için uğramıştım.'' Pavel Petrovic kayıtsız bir ifade takınarak hemen odadan çıktı. ''Kendiliğinden mi geldi?'' diye sordu Nikolay Petrovic Feneçka'ya. ''Kendiliklerinden efendim.'' Kapıya vurdular ve girdiler. ''Peki ya Arkaşa? Bir daha sana uğramadı mı?'' ''Uğramadı.'' Milata taşınsam mı acaba Nikolay Petrovich? ''Neden taşınacakmışsın?'' ''İlk günlerde daha iyi olur sanıyorum.'' ''Hayır.'' dedi Nikolay Petrovich duraklayarak ve alnını sildi. Önceden olsaydı neyse. ''Merhaba Tombiş.'' dedi birden canlanarak ve bebeğe yaklaşıp yanağından öptü. Daha sonra biraz eğildi ve dudaklarını Feneçka'nın, Mitya'nın kırmızı gömleği üzerinde süt gibi bembeyaz duran eline bastırdı. Nikolay Petrovich, ne yapıyorsunuz diye kekelemeye başladı genç kadın ve gözlerini yere indirdi. Daha sonra tekrar sessizce yukarı kaldırdı. Böyle yan gözle baktığı ve şefkatle biraz da aptalca güldüğü zaman gözlerinin ifadesi fevkalade güzel olurdu. Nikolay Petrovich'in Feneçka ile tanışması şöyle olmuştu. Bundan 3 yıl kadar önce bir gün Nikolay Petrovich'in uzak bir kentte bir handa gecelemesi gerekmişti. Kendisine verilen odanın temizliği, yatak takımlarının beyazlığı çok hoşuna gitmişti. Bunların sahibi yoksa bir Alman kadın mı diye aklından geçmişti. Ancak Han'ın sahibi 50 yaşlarında, derli toplu giyinmiş, hoş, zeki bir yüzü ve ağırbaşlı konuşması olan bir Rus kadınıydı. Onunla çay içerken epeyce konuştu. Kadın çok hoşuna gitmişti. Nikolay Petrovich o sıralarda yeni çiftliğine henüz taşınmıştı ve toprağında oturan köylüleri yanında tutmak istemediğinden parayla çalıştırabileceği insanlar arıyordu. Kadın, kentten gelip geçenlerin sayısının çok az olduğundan zor günler geçirdiğinden yakınıyordu. Nikolay Petroviç kadına evine gelip kahya olarak çalışmasını teklif etti, o da kabul etti. Kocası geride bir tek kız çocuğu Feneçka'yı bırakıp yıllar önce ölmüştü. İki hafta kadar sonra Arina Savaşına, yeni kahyanın adı buydu, kızıyla birlikte Marino'ya geldi ve müştemilata yerleşti. Nikolay Petrovic'in samimi, doğru bir seçimdi. Arena eve düzen getirdi. O zamanlar artık 17 yaşını doldurmuş olan Feneçka hakkında hiç kimse bir şey söylemez ve çok az kişi onu görürdü. Sessizce kendi halinde yaşardı. Sadece pazar günleri Nikolay Petrovic kilisenin bir köşesinde onun beyaz yüzünün ince profilini fark ediyordu. Böylece bir yıldan fazla zaman geçirdi. Bir sabah Arina Nikolay Petrovich'in çalışma odasına geldi ve her zaman yaptığı gibi yerlere kadar eğildikten sonra gözüne sobadan kıvılcım sıçramış olan kızına yardım edip edemeyeceğini sordu. Nikolay Petrovich zamanını evde oturarak geçiren bütün insanlar gibi tedavi işleriyle uğraşırdı ve hatta küçük bir ecza dolabı bile getirmişti. Arina'ya hastayı hemen getirmesini söyledi. Beyin kendisini çağırdığını öğrenen Feneçka çok korktu ama annesinin peşinden geldi. Nikolay Petrovic onu pencereye doğru götürdü ve iki eliyle başını tuttu. Feneçka'nın kızarmış ve iltihaplanmış gözünü iyice inceledikten sonra ona bizzat kendisinin hazırladığı ve mendilinin bir parçasını yırtarak nasıl kullanması gerektiğini gösteren bir göz banyosu verdi. Feneçka onun söylediklerini dinledi ve çıkmak istedi. ''Beyin önüne öpsene aptal'' dedi Arina. Nikolay Petrovich ona elini vermedi ve mahcup olarak kızın eğik başını tam saçının ayrım çizgisinden öptü. Feneşka'nın gözü kısası zamanda iyileşti ama Nikolay Petrovich'in üzerinde bıraktığı etki öyle pek kısa sürede geçmedi. Bu saf, tatlı, yukarı doğru ürkek ürkek bakan yüz hep gözünün önüne geliyordu. O yumuşacık saçları avuçlarının içinde hissediyor, inci tanesi dişlerin, gün ışığında pırıl pırıl parladığı o masum, hafifçe aralık dudakları görüyordu. Kilisede ona büyük bir dikkatle bakmaya, onunla konuşma fırsatı kollamaya başladı. İlk başlarda genç kız ondan kaçıyordu ve bir keresinde bir akşamüstü çavdar tarlasından geçen patikada Nikolay Petrovic'e rastlayınca sırf onun gözüne görünmemek için pelinler ve peygamber çiçekleriyle birlikte boy atmış olan sık çavdarların arasına girmişti. Nikolay Petrovich bir vahşi hayvan yavrusu gibi etrafa baktığı altın rengi başakların arasından onun başını görmüş ve şefkatle seslenmişti. "Merhaba Feneçka, korkma, ısırmam." "Merhaba," diye fısıldamıştı Feneçka "Bu suya yattığı yerden çıkmaksızın." Nikolay Petrovich'e yavaş yavaş alışmaya başlamıştı ama hala onun yanındayken ürkek davranıyordu ki birden annesi Arena Kolera'dan ölü verdi. Zavallı Fenechka nereye gidecekti? Annesinden düzen sevgisini, sağ duyuyu ve ağır başlığı miras almıştı. Fakat öyle genç, öyle yalnızdı ki Nikolay Petrovich'in de öyle iyi yürekli ve alçak gönüllü bir insan olduğunu düşünürdü. Sonrasını anlatmaya ne gerek var? Demek abim yanına geldi diye soruyordu Nikolay Petrovich. Kapıyı vurdu ve girdi. Öyle mi? Evet efendim. E, eh, bu iyi işte. Mitciği versene, hoplatayım biraz. Ve Nikolay Petrovich bebeği neredeyse tavana kadar atıp tutmaya başladı. Bu bebeği çok mutlu etse de her defasında bebeğin çıplak ayaklarına ellerini uzatan anneyi epeyce huzursuz ediyordu. Pavel Petrovit ise duvarları göz alıcı renkte güzel bir duvar kağıdıyla kaplanmış alacalı bulacalı bir acem halısının üzerinde bir tüfeğin asılı olduğu koyu yeşil kumaşla kaplı ceviz mobilyaların eski meşeden rönesans tarzı kütüphanenin Muhteşem bir yazı masasının üzerinde bronz heykellerin bulunduğu ve bir şöminenin ol olduğu çok şık çalışma odasına geri dönmüştü. Kendisini kanepeye attı, ellerini başının altına koydu ve hemen hemen karamsarlıkla gözlerini tavana dikerek öylece hareketsiz kaldı. Yüzündeki ifadeyi duvarlardan bile saklamak mı istiyordu yoksa başka bir nedenle mi bilinmez ayağa kattı, pencerelerdeki ağır perdeleri çözdü ve kendisini... Tekrar kanepenin üzerine attı. Bazarov da aynı gün Feneçkay ile tanıştı. Arkady birlikte bahçede dolaşıyor ve ona başka ağaçların, özellikle de meşe fidanlarının neden tutmadığını anlatıyordu. Buraya daha fazla gümüş kavak, çam, belki de ıhlamur dikmeli, atlarında kara toprak koymalı. Bak kameraya güzel olmuş, diye ekledi. Çünkü Akasya ve Leylak iyi çocuklardır. Bakım istemezler. Aa, burada biri var. Feneçka, Dünyaşa ve Mitya ile kameriyede oturuyordu. Bazarov durdu. Arkady ise eski bir tanıdık gibi başıyla Feneçka'yı selamladı. Kim bu? diye sordu Bazarov yanlarından geçer geçmez. Ne güzel kız. Kimden bahsediyorsun? Kimden bahsettiğin belli. Bir tane güzel var. Arkady biraz düzensiz bir şekilde kısa kısa sözlerle ona Feneçka'nın kim olduğunu açıkladı. ''Ha'' dedi Bazarov, ''Anlaşılan babanın damak tadı pek fena değil. Baban hoşuma gidiyor, aslan gibi adam ama tanışmak gerekir'' diye ekledi ve kamerayı yöneldi. Yevgeniy diye korkuyla haykırdı ardından Arkadiy. ''Dikkatli ol, Tanrı aşkına.'' ''Merak etme'' dedi Bazarov, ''Görmüş geçirmiş milletiz, şehirde yaşadık.'' ile yaklaşarak kasketini çıkardı. ''İzninizle kendimi tanıtayım.'' diye nezaketle eğilerek söze başladı. Arkady Nikolavi için arkadaşı ve sakin bir adam. Feneçka sıradan kalktı ve bir şey söylemeden ona baktı. ''Ne harika bir bebek.'' diye devam etti Bazarov. ''Endişelenmeyin. Daha hiç kimseye nazar değdirmedim. Yanındaki şu kırmızı şeyler de ne öyle. Dişleri mi çıkıyor yoksa?'' ''Evet efendim.'' dedi Feneçka. ''Dört tane dişi çıktı. Şimdi de yine diş etleri şişti.'' ''Gösterin bakayım, korkmayın, ben doktorum.'' Bazarov, Feneçka'yı da, Dünyaşay'ı da hayrete düşürecek şekilde hiçbir direnç göstermeyen ve korkmayan bebeği kucağına aldı. ''Görüyorum, görüyorum, bir şey yok, her şey yolunda, dişli olacak. Bir şey olursa bana söyleyin, ya siz iyi misiniz?'' ''İyiyim, Tanrı'ya şükür.'' ''Tanrı'ya şükür demek en iyisi, ya siz?'' diye ekledi Bazarov, Dünyaşay'a dönerek. Evin içinde çok ağırbaşlı, Kapıdan dışarı çıkınca fıkır fıkır bir kız olan Dünyaş'a ona kıkırdayarak karşılık verdi. ''Demek çok iyi. Buyurun, alın pehlivanınızı.'' Feneçka bebeği kucağına aldı. ''Kucağınızda nasıl sessiz oturdu?'' dedi alçak sesle. ''Bütün çocuklar benim kucağımda sessiz otururlar.'' diye cevap verdi Bazarov. ''Onları iyi tanırım. Çocuklar kendilerini seveni bilirler.'' dedi Dünyaş'a. ''Doğru.'' diyerek teyit etti Feneçka. ''Mesela Mitya, başka hiç kimsenin kucağına gitmez.'' "Bana da gelir mi acaba?" diye sordu bir süre uzakta durduktan sonra kameraya yaklaşmış olan Arkadi. Eliyle işaret ederek Mitya'yı çağırdı ama Mitya başını geriye attı ve öyle bir ciyakladı ki Fenechka çok utandı. "Başka sefere, zamanla alışır." dedi Arkadi hoşgörüyle ve iki arkadaş uzaklaştılar. "Adı ne demiştin?" diye sordu Bazarov. "Fenechka, Fedosya." diye yanıtladı Arkadi. "Baba adı ne? Onu da bilmek lazım." Nikola Yevna ''Bene, onda hoşuma giden şey öyle pek utanıp sıkılmaması. Bir başkası belki de bu yüzden onu kınayabilirdi. Saçma değil mi? Neden utanıp, utanıp sıkılacak ki? Anne o bu yüzden de haklı.'' ''O haklı olmasına haklı da'' dedi Arkady. ''Ya babam?'' ''O da haklı'' diye onun sözünü kesti Bazarov. ''Yo hayır ben haklı bulmuyorum. Anlaşılan yeni bir mirasçı işine gelmedi ha. Ne dersin?'' ''Bana böyle düşünceler yakıştırmaya utanmıyor musun?'' diye öfkeyle atıldı Arkadiy. ''Bu açıdan haksız saymıyorum babamı. Babamın o kızla evlenmek zorunda olduğunu düşünüyorum.'' ''Vay vay'' dedi sakin bir şekilde Bazarov. ''Ne kadar da yüce gönüllüyüz. Sen hala nikaha önem veriyorsun demek. Bunu senden beklemezdim.'' İki arkadaş hiç konuşmadan birkaç adım daha attılar. Sonra yine Bazarov başladı konuşmaya. ''Babanın bütün işletmelerini gördüm. Sığırlar kötü.'' Atlar bitkin. Binaları da dolaştım. İşçiler tembel görünüyorlar. Kahya ise ya bir salak ya da çok Kurnaz. Daha pek iyi anlayamadım. Bugün amma da sertsin Yevgeniy Vasilievich. Ve o kötü kalpli köylücükler babanın mutlaka kazıklayacaklar. Ata sözünü bilirsin. Rus köylüsü tanrıyı bile aldıdır. Amcama hak vermeye başlıyorum dedi Arkadi. Sen Ruslar hakkında kesin olarak kötü düşünüyorsun. Ne önemli bir şey. Rus insanın bir tek şey iyidir. Kendisi hakkında kötü düşünür. Önemli olan iki kere ikinin dört etmesi. Geri kalan her şey saçma. ''Doğada mı saçma?'' dedi Arkadi. Uzaklara, artık iyice tepeye çıkmış olan, güneşle güzel ve yumuşak bir biçimde aydınlanan, renk renk tarlalara dalgın bir şekilde bakarak. ''Senin anladığın anlamda doğada saçma. Doğa bir mabet değil, bir atölyedir.'' İnsan da orada çalışan bir işçi. Tam bu anda bir viyolanselin ağır sesleri evden ta onlara kadar geldi. Birisi Schubert'in bekleyişini acemice de olsa şekle çalıyordu ve tatlı bir möledi sanki bal döküyormuş gibi yavaş yavaş havaya yayılıyordu. "Ne bu?" dedi Bazarov hayretle. "Babam. Baban viyolonsel mi çalıyor?" "Evet. Kaç yaşında baban?" "44." Bazarov birden bir kahkaha attı. ''Ne gülüyorsun?'' ''Bağışla 44 yaşında bir adam femilyas bilmem ne kazasında violensel çalıyor.'' Bazarov kahkahalarla gülmeye devam ediyordu. Ancak üstadına karşı ne kadar büyük saygı duyarsa duysun Arkady'in yüzünde bir tebessüm bile yoktu. Aradan iki hafta kadar geçmişti. Marino'da yaşam her zamanki düzeninde akıp gidiyordu. Arkady'yi etrafa naz yapıyor, Bazarov çalışıyordu. Evdeki herkes ona, onun savruk ve özensiz hareketlerine biraz karmaşık, kesik kesik konuşmalarına alışmıştı. Özellikle Fenechka onu o derece benimsemişti ki bir gece uykudan uyandırmalarını söylemekten bile çekinmemişti. Mitya havale geçiriyordu. Bazarov geldi ve her zamanki gibi yarı şakalaşarak, yarı esneyerek Fenechka'nın yanında iki saat kadar oturdu ve çocuğa baktı. Fakat Pavel Petrovich ruhunun bütün gücüyle Bazarov'dan nefret ediyordu. Onu kendini beğenmiş, küstah, saygısız ve adi biri sayıyordu. Bazarov kendisine saygı göstermemesinden, onu Pavel Kirsanov'u hor görmesinden nefret ediyordu. Nikolay Petrovich genç nihilistten biraz çekiniyor ve onun Arkady üzerindeki etkisinin yararlı olacağından kuşku duyuyordu. Ama Bazarov can kulağıyla dinliyor Fizik ve kimya deneylerinde seve seve bulunuyordu. Bazarov gelirken yanında bir mikroskop getirmişti ve saatlerce onunla uğraşıyordu. Uşaklar da kendileriyle alay etmesine rağmen ona bağlanmışlardı. Bazarov'un bir dey deyi, bey değil kendi kardeşleri olduğunu hissediyorlardı yine de. Dünyaşa onunla birlikte kıkırdayıp duruyordu ve yanından bıldırcın gibi uçarak geçerken göz ucuyla anlamlı anlamlı bakıyordu. Bütün meziyeti saygılı bakmaktan, heceleyerek okumaktan ve sık sık küçük bir fırçayla redingotonu temizlemekten, redingo temizlemekten ibaret olan Piotr, son derece kendini beğenmiş ve aptal, alnında yüzüne gergin bir ifade veren kırışıklıklar olan bir adamdı. O bile Bazarov kendisine ilgi gösterdiği zaman kız kıs gülüyor ve yüzü aydınlanıyordu. Çiftlik çalışanlarının çocukları, doktorun, peşinden köpek yavruları gibi koşup duruyorlardı. Bir tek ihtiyar Prokowicz onu sevmiyor, sofrada yemeğine surat asarak veriyor, ona deri yüzücü ve malın gözü gibi adlar takıyor ve favolleriyle tam bir domuza benzediğine ileri sürüyordu. Prokowicz kendince Pavel Petrovic'den geri kalmayan bir aristokrattı. Yılın en güzel günleri yani Haziran'ın ilk günleri gelmişti. Hava mükemmeldi. Aslında uzaklardan kolera tekrar tehdit etmeye başlamıştı ama vilayetinin sakinleri koleranın ziyaretlerine de artık alışmışlardı. Bazarov çok erken kalkıyor ve 2-3 vers yürüyordu. Gezmek için değil ot ve böcek toplamaya gidiyordu. Bazen yanına Arkady'yi de alıyordu. Dönüş yolunda genellikle aralarında tartışma çıkıyor ve Arkady arkadaşından daha çok laf ettiği halde her zamanki gibi tartışmayı kaybediyordu. Bir keresinde nasıl olduysa geç kalmışlardı. Nikolay Petrovich onları karşılamak için bahçeye çıkmıştı. Kameryenin yanına geldikten sonra birden hızlı ayak sesleri ve iki genç adamın konuşmalarını duydu. Kameryeden yana geliyorlardı. Onu görmelerine olanak yoktu. ''Sen babamı yeterince tanımıyorsun.'' dedi Arkady. Nikolay Petrovich gizlendi. ''Baban iyi bir adam.'' dedi Bazarov. Geri kalmış, modası geçmiş biri. Nikolay Petrovic kulak kabarttı. Arkady hiçbir şey demedi. Geri kalmış adam iki dakika kadar hareketsiz durdu ve yavaş yavaş ayaklarını sürüyerek eve gitti. Üç gün önce baktım kuşkin okuyor diye devam ediyordu bu arada konuşmasına Bazarov. Lütfen ona söyle, bu hiçbir işe yaramaz. Çocuk değil ki, bu saçmalıkları bıraksın artık. Ya bu devirde romantik olma hevesine ne demeli? İşe işe yarar bir şey ver ona okumak için.'' ''Ne versem acaba?'' diye sordu Arkady. ''Bence Bühner'in Stoff and Kraft'ını vermeli ilk önce.'' ''Bence de öyle.'' dedi Arkady arkadaşının sözünü onaylayarak. Stoff und Kraft herkesin anlayacağı bir dilde yazılmıştır. Nikolay Petrovic aynı gün öğle yemeğinden sonra AB'nin çalışma odasında otururken şöyle diyordu. ''Bak işte, seninle ben geri kalmış adamlar durumuna düşmüşüz. Modamız geçmiş.'' Ne yapalım? Belki de Bazarov haklıdır. Ama itiraf edeyim, bir şey bana acı veriyor. Arka değil, artık sıkı bir arkadaşlık kuracağımızı umut ediyordum. Oysa anlaşılan ben geride kalmışım, o ileri gitmiş ve bizim birbirimizi anlamamız mümkün değil. Neden o ileri gitmiş olsun ki? Hem hangi konuda bizden çok farklı olacakmış diye sabırsızlıkla haykırdı Pavel Petrovich. Bütün bunları onun kafasına bu sinyör o nihiliz sokmuş. Bu hekim bozuntusundan nefret ediyorum. Bence o basit bir şarlatam. Eminim kurbağalarıyla fizikle de pek yol alamamıştır. Hayır abey, bunu söyleme. Bazarov akıllı ve bilgili biri. Ya, o kendini beğenmişliğine ne demeli? Ne kadar itici, diye tekrar sözünü kesti Pavel Petrovich. Evet, dedi Nikolay Petrovich. Kendini beğenmiş biri. Ama anlaşılan bu olmazsa olmuyor. Yalnız bir şeye akıllar diremiyorum. Çağın gerisinde kalmamak için galiba her şeyi yapıyorum. Köylülerle işleri düzene soktum. Çiftliği kurdum. Öyle ki bütün vilayette adım kızıla çıktı. Okuyorum, öğreniyorum, genel olarak çağın gereklerine ayak uydurmaya çalışıyorum. Onlar ise modası geçmiş diyorlar. Evet ağabey, ben de sahiden modamızın geçtiğini düşünmeye başlıyorum. Nedenmiş? Şundan. Bugün oturmuş Puşkin okuyordum. Hatırlıyorum geneler elime geçmişti. Birden Arkady'yi yanıma yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden yüzünde tatlı bir acıma ifadesiyle sanki bir bebeğin elinden alıyormuş gibi kitabı elimden sessizce aldı ve önüme Almanca başka bir kitap koydu. Gülümsedi ve gitti. Pushkin'i de götürdü. ''Bak sen şuna, hangi kitabı verdi sana?'' ''İşte bunu.'' Ve Nikolay Petrovic ceketinin arka cebinden Bühner'in Dillere Destan Kitabı'nın dokuzuncu baskısını çıkardı. Pavel Petrovich kitabı eline elinde evirip çevirdi. "Hmm!" diye homurdandı. ''Arkadi Nikolayevich senin eğitimine özen gösteriyor. Ne yaptın, okumayı denedin mi?'' ''Denedim.'' ''Ee peki?'' ''Ya ben ahmağım ya da bunların hepsi saçma. Ben ahmağın biri olmalıyım.'' ''Almancayı unutmuş olmayasın?'' diye sordu Pavel Petrovich. Almancasını anlıyorum.'' Pavel Petrovich kitabı tekrar elinde evirip çevirdi ve yan gözle kardeşine baktı. İkisi de bir süre sustular. ''Ha, sırası gelmişken'' dedi Nikolay Petrovich. ''Galiba konuyu değiştirmek isteğiyle Kolyezin'den bir mektup aldım.'' ''Matie mi?'' ''Ondan. Vilayet teftiş etmeye gelmiş. Artık önemli kişiler arasına girmiş ve bana akraba olarak bizimle görüşmek istediğini Bizimle birlikte Arkadiy'i de kente davet ettiğini yazıyor. ''Gidecek misin?'' diye sordu Pavel Petrovic. ''Hayır, ya sen?'' ''Ben de gitmem. Boş yere 50 yolu ne diye gideyim. Matye bize bütün şanıyla görünmek istiyor. Canı cehenneme.'' ''Vilayettekiler nasıl olsa övgüler düzerler ona. Biz olmadan da olur. Aman ne önemli, ne önemli. Gizli danışmanmış.'' Göreve devam etmiş. Bu zor, sevimsiz, bıkkınlık verici işi yapmayı sürdürmüş olsaydım, çoktan ben de Yaver falan olmuştum. Hem senle ben geri kalmış insanlarız. Evet abi, anlaşılan tabut ısmarlama ve ellerimize göğsümüzde haç yapma zamanımız gelmiş dedi Nikolay Petrovich iç geçirerek. Yok canım, ben öyle hemen pes etmem diye mırıldandı abi. Bu hekimler aramızda bir çatışma çıkacak, bunu seziyorum. Çatışma aynı gün akşam çayında çıktı. Pavel Petrovich oturma odasına savaşa hazır, öfkeli ve kararlı bir biçimde girdi. Düşmana saldırmak için sadece bir bahane bekliyordu. Fakat uzun bir bahane ortaya çıkmadı. Pazarov, ihtiyar Kirsanovların, iki kardeşi böyle adlandırıyordu, yanında genellikle az konuşuyordu. Ayrıca bu akşam kendini iyi hissetmiyordu ve hiç konuşmadan çay üstüne çayı içiyordu. Pavel Petrovich sabırsızlıkla yanıp tutuşuyordu. Sonunda istediği oldu. Komşu toprak sahiplerinden biri hakkında konuşuluyordu. Bu adamla Petersburg'da karşılaşmış olan Bazarov kayıtsız bir şekilde alçak, basit bir aristokratçık dedi. ''Sormama izin veriniz.'' diye söze girişti Pavel Petrovich ve dudakları titremeye başladı. ''Sizin anlayışınıza göre alçak ve aristokrat sözcükleri aynı anlama mı geliyor?'' ''Ben aristokratçık dedim.'' Dedi Bazarov çayından tembel tembel bir yudum alarak. Aynen öyle dediniz efendim. Ama sanıyorum ki siz aristokratları ve aristokratçıkları aynı anlamda düşünüyorsunuz. Bu düşüncenizi paylaşmadığımı size açıklamayı görev sayarım. Herkesin beni liberal ve ilerlemeyi seven bir insan olarak tanıdığını söyleme cüretini göstereceğim. İşte bilhassa bu nedenle aristokratlara saygı duyuyorum. Tabii ki gerçeklerine. Hatırlayınız sayın bayım. Hazarov bu sözleri duyunca gözlerini Pavel Petrovic'e doğru kaldırdı. ''Hatırlayınız, sayın bayım'' diye tekrarladı hırsla. ''İngiliz aristokratlarını hatırlayınız. Onlar kendi haklarından bir nebze olsun ödün vermezler ve bu yüzden de başkalarının haklarına saygı gösterirler. Kendilerine karşı gereken görevlerin yerine getirilmesini isterler ve bu yüzden de kendi görevlerini yerine getirirler.'' İngiltere'ye özgürlüğü aristokrasi vermiştir ve onu desteklemektedir. Bu şarkıyı defalarca dinledik diye karşı çıktı Bazarov. Peki ama bununla neyi kanıtlamak istiyorsunuz? Şununla kanıtlamak istiyorum ki sayın bayım, Pavel Petrovic öfkelendiği zaman kasıtlı olarak bu yerine şu sözcüğünü kullanırdı. Oysa buna benzer sözcüklerin kullanılmasına dil bilgisinin izin vermediğini pek âlâ bilirdi. Alexander dönemi kalıntırağının bu tuhaflıkta etkisi vardı. O zamanın ileri gelenleri Ender de olsa ana dillerinde konuşurlardı ama bazıları, bu bazıları da şu sözcüğünü kullanırdı. Biz köklü Ruslarız. Aynı zamanda da okulda öğretilen kuralları çiğneyebilecek kadar önemli kişileriz demek isterlerdi. Devam etti. Şununla kanıtlamak istiyorum ki kendindeki erdemi hissetmeden kendi kendine saygı göstermeden, ki aristokratlarda bu duygular gelişmiştir, hiçbir toplumsal, being public, toplumsal kuruma sağlam bir temel atılamaz. Asıl önemli olan sayın bayım, kişiliktir. İnsanın kişiliği kadar, kaya kadar sağlam olmalıdır. Çünkü her şey ona dayanır. Mesela ben çok iyi biliyorum ki benim alışkanlıklarımı, kıyafetlerimi, derli toplu oluşumu siz gülünç bulabilirsiniz. Ama bunların hepsi de kendine saygı duygusundan, görev duygusundan, evet efendim, evet, görev duygusundan kaynaklanıyor. Köyde, ıssız bir yerde yaşıyorum ama kendimi düşürmem, kendimde insana saygı duyuyorum. İzninizle Pavel Petrovich dedi Bazarov. Kendinize saygı duyuyorsunuz ve ellerinizi kovuşturup oturuyorsunuz. Bunun being public için ne yararı var? Siz kendinize saygı duymasaydınız da aynı şeyi yapardınız. Pavel Petrovich'in rengi sarardı. Bu bambaşka bir konu. Buyurduğunuz gibi neden elimi kavuşturup oturduğumu şu anda size anlatmak zorunda değilim. Sadece aristokratizmin bir prensip olduğunu, prensipler olmadan zamanımızda ancak ahlaksızlıkların ve boş insanların yaşayabileceğini söylemek istiyorum. Geldiğinin ertesi gün bunu arka diye söylemiştim. Şimdi de size tekrarlıyorum. Öyle değil mi Nikolay? Nikolay Petrovich kafasını salladı. Aristokratizm, liberalizm, proses, prensipler dedi bu arada Bazarov. Ne kadar yabancı, ne kadar yararsız sözler. Bedava verseniz bile Rus insanının bunlara gereksinimi yok. Sizce onun neye ihtiyacı var? Size kalırsa biz insanlığın, insanlık kurallarının öyle dışında bulunuyoruz ki rica ederim. Tarihin mantığına göre, mantıktan bize ne? Onsuz da idare edebiliriz. Nasıl yani? Basbayı, ümit ediyorum ki acıktığınız zaman ağzınıza bir lokma ekmek atmak için mantığa gereksinim duymuyorsunuzdur. Biz nerede? Bu sayit kavramlar nerede? Pavel Petrovich ellerini kaldırıp indirdi. Bunları da söyledikten sonra size anlamam mümkün değil. Rus halkına hakaret ediyorsunuz. Anlamıyorum. Prensipleri, kuralları tanımamak nasıl mümkün olabilir? Neyin yön vermesiyle hareket ediyorsunuz o zaman? Size daha önce de söylemiştim amcacığım. Biz otoriteleri kabul etmiyoruz diye söze karıştı Arkady. Biz yararlı gördüğümüz şeylerin bize yön vermesiyle hareket ediyoruz dedi Bazarov. Şu anda da en yararlı şey inkar etme, biz de inkar ediyoruz. Her şeyi mi? Her şeyi. Nasıl olur? Yalnız sanatı, şiiri değil aynı zamanda söylemesi bile korkunç. Her şeyi diye tekrarladı Bazarov anlatılması zor bir sakinlikle. Pavel Petrovich gözlerini ona dikmişti. Bunu beklemiyordu Arkady ise zevkten kızardı. Ama izin verirseniz diye konuşmaya başladı Nikolay Petrovich. Her şeyi inkar ediyorsunuz ya da daha doğru ifadeyle her şeyi yıkıyorsunuz ama yapmak da gerekir. Bu artık bizim işimiz değil. Önce ortalığı temizlemek gerekiyor. Halkın zamanımızdaki durumu bunu gerektiriyor diye ciddi ciddi ekledi arka değil. Biz bu gerekleri yerine getirmek zorundayız. Kişisel bencilliklerimizi tatmin işine kapılmaya hakkımız yok. Bu son tümce görünüşe bakılırsa Bazarov'un hoşuna gitmemişti. Felsefe yani romantizm kokuları geliyordu bu tümceden. Zira Bazarov felsefeye de romantizm derdi. Ama genç çömezini yalanlamaya gerek görmedi. Hayır, hayır diye aniden atılarak aykırdı Pavel Petrovich. Sizin halkın ihtiyaçlarının, isteklerinin temsilcileri olduğuna inanmak istemiyorum. Hayır, Rus halkı sizin tasavvur ettiğiniz gibi değildir. Rus halkı törelerine saygı gösterir. Baba erkil bir yapısı vardır. İnançsız, yaşayamaz. Buna karşı çıkmayacağım diye onun sözünü kesti Bazarov. Bu konuda haklı olduğunuzu kabul etmeye hazırım. Madem ki ben haklıyım, yine de bu bir şeyi kanıtlayamaz. Evet, hiçbir şey kanıtlamaz diye tekrarladı Arkady. Rakibinin tehlikeli bir hamle yapacağını önceden sezmiş ve bu yüzden hiç şaşırmamış deneyimli bir santranç oyuncusunun kendine duyduğu güvenle nasıl bir şey kanıtlamaz diye mırıldandı Pavel Petrovic şaşırarak. Şu halde kendi halkınıza karşı çıkıyorsunuz, öyle mi? Öyle olsa ne olur diye haykırdı Bazarov. Gök güllediği zaman halk İlyas'ın peygamberin arabasıyla gökyüzünde dolaştığını zanneder. E öyleyse halkla uzlaşmak zorunda mıyım? Ayrıca o Rus da ben Rus değil miyim? Hayır, biraz önce söylediklerinizden sonra artık değilsiniz. Sizi Rus saymama imkan yok. Dedem tarla sürerdi diyeceği verdi Bazarov kibille. Köylülerinizden herhangi birine sorun bakalım. Hangimizi, sizi mi, beni mi yurttaşı olarak kabul eder?'' Onunla konuşmayı bile beceremezsiniz. Siz ise onunla konuşuyorsunuz ama aynı zamanda da onu hor görüyorsunuz. Hor görünmeyi hak ediyorsa ne yapayım? Benim izlediğim yolu kınıyorsunuz ama bunun benim içimde tesadüfen ortaya çıktığını, uğrunda o kadar mücadele ettiğiniz halk ruhuyla doğmadığını size kim söyledi? Ne demezsiniz? Nihilistler bize çok lazımdır. Lazım veya değil, buna karar verecek olan biz değiliz. Aslında siz bile kendinizi yararsız saymıyorsunuz. Baylar, baylar, lütfen kişiliklere dokunan laflar etmeyiniz diye bağırdı Nikolay Petrovich ve yerinden doğruldu. Pavel Petrovich gülümsedi ve elini kardeşinin omzuna koyarak onu tekrar yerine oturttu. ''Endişelenme'' dedi. ''Sırf bay, bay doktorun amansızca alaya aldığı onurum sayesinde kendimi kaybetmem. İzninizle'' diye devam etti tekrar Bazarov'a hitap ederek. Yoksa öğretinizin yeni bir şey olduğunu mu sanıyorsunuz? Öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaymaya çalıştığınız materyalizm kaçıncı defadır yürürlüğe girdi ve her seferinde de iflas etti. Yine bir yabancı sözcük diye sözünü kesti Bazarov. Kızmaya başlamış ve yüzü kaba, madeni bir renk almıştı. Birincisi, biz hiçbir şeyi yaymaya çalışmıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Ya ne yapıyorsunuz? Bakın ne yapıyoruz anlatayım. Eskiden, daha geçenlerde memurlarımızın rüşvet aldığını, yolumuzun, ticaretimizin, adil mahkemelerimizin, mahkemelerimizin olmadığını söylüyorduk. Ha, evet evet, sizler gerçekçisiniz. Bu ad veriliyor galiba. Ortaya çıkarttığınız pek çok kusuru ben de kabul ediyorum ama... Daha sonra ise anladık ki gevezelik etmek, hep yaralarımızdan söz edip durmak bir işe yaramıyor. Sadece bayağılığa ve doktrinciliğe neden oluyor. Gördük ki bilgiçilerimiz öncü ve gerçekçi diye adlandırılan akıl evvellerimizde hiçbir işe yaramıyorlar. Boş işlerle uğraşıyoruz. Sanattan, bilinçsiz yapılardan, parlamentarizmden, avukatlıktan ve daha bilmem nelerden söz ediyoruz. Oysa bu sırada bizim asıl meselemiz bir lokma ekmekti. Kaba, kör inançlar bizi boğmaktaydı. Bütün anonim şirketlerimiz yeterince namuslu insan bulunmadığı için batıyordu. Köylümüzün sırf meyhanede kafayı çekip sarhoş olmak için kendi malını bile çalmaya seve seve hazır olması yüzünden hükümetin üzerinde uğraşıp durduğu özgürlüğün bize bir hayrının olup olmayacağı bile tartışmalıydı. ''Demek öyle.'' diye Bazarov'un sözünü kesti Pavel Petrovich. ''Demek bütün bunlardan kesinlikle imindiniz ve yine de ciddi hiçbir şey yapmamaya karar verdiniz.'' Yine de hiçbir şey yapmamaya karar verdik diye tekrarladı Bazarov sıratına asarak. Bazarov bu beyefendinin önünde düşüncelerini böylesine uzun uzadığı açıkladığı için birdenbire kendine kızmıştı. Yaptığınız tek şey sadece sağa sola küfretmek öyle mi? Evet küfretmek. Buna da nihilizm deniyor demek öyle mi? Buna nihilizm deniyor diye yine tekrarladı Bazarov bu kez özellikle küstahlaşarak. Pavel Petrovic hafifçe gözlerini kıstı, ''Demek öyle.'' diye mırıldandı, tuhaf, sakin bir sesle. ''Nihilizm bütün dertlerimize deva olacak, sizler de bizim kurtarıcımız ve kahramanımız olacaksınız. Fakat o zaman gerçekli, gerçekçi oldukları halde başkalarını neden suçluyorsunuz? Siz de herkes gibi gevezelik etmiş olmuyor musunuz?'' ''Başka günahlarımız olabilir.'' Ama bu konuda günahımız yok dedi Bazarov dişlerinin arasından. Öyle mi dersiniz? Bir şey yapıyor musunuz? Yapmaya hazırlanıyor musunuz? Bazarov bir şey demedi. Pavel Petrovich şöyle bir irkildi ama hemen kendini topladı. Hmm, harekete geçmek, yıkmak diye devam etti Pavel Petrovich. Fakat nedenini bile bilmeden yıkmak nasıl bir şey olur? Biz yıkıyoruz çünkü biz bir gücüz dedi Arkady. Pavel Petrovich yeğenine baktı ve gülümsedi. ''Evet, biz bir gücüz ve güç de hesap vermez.'' dedi Arkadiy ve yerinden doğruldu. Zavallı diye haykırdı Pavel Petrovic. ''Kesinlikle daha fazla kendisini tutabilecek durumda değildi. Bu bayağı de Rusya'da neyin desteklediğinizi düşünmüş olsanız bari.'' ''Hayır, bu bir meleği bile çileden çıkarabilir. Güçmüş, vahşi bir kalmukta da bir Moğol'da da güç var. Onların gücü ne işimize yarar? Bizim için değerli olan uygarlıktır.'' ''Evet efendim, evet, sayın bayım, bizim için değerli olan uygarlığın meyveleridir. Bu meyvelerin hiçbir değeri yoktur demeyin bana. En kötü bir ressam On Barbellor bir geceliğine beş kapik verilen bir çalgıcı bile sizden daha faydalıdır. Çünkü onlar uygarlığın temsilcileridir. Kaba Moğol gücünün değil. Siz kendinizi önce insanlar zannedin ama size sadece bir kalmuk çadırında okturmak yakışır.'' Güçmüş. Şunu da aklınızdan çıkarmayın güçlü baylar. Siz topu topu dört buçuk kişisiniz. Oysa onlar en kutsal inançlarını ayak altına almanıza izin vermeyecek ve sizi ezecek olanlar milyonlarca. Ezerlerse de oh olsun dedi Bazoru. Yalnız pek belli de olmaz. Biz sandığınız kadar az değiliz. Nasıl? Koskoca bir halkla baş edeceğinizi söylerken şaka etmiyorsunuz değil mi? ''Biliyorsunuz, Moskova'da bir kapiklik bir mum yüzünden yanmıştı.'' diye cevap verdi Bazar'ım. ''Demek öyle, demek öyle. Önce şeytanca bir gurur, sonra da bir yığın alay. İşte bakın gençlik neyle uğraşıyor. Genç insanların deneyimsiz yürekleri neyin esiri oluyor? İşte bakın, biri yanınızda oturuyor, neredeyse size tapacak. Doya doya seyredin.'' Üstelik bu hastalık pek uzaklara yayılmış. Bana anlattıklarına göre bizim Roma'daki ressamlar Vatikan'a ayaklarını bile basmıyorlarmış. Rafael Deu'yu neredeyse budala sayıyorlarmış. Çünkü efendim o bir otoriteymiş. Kendileri ise çirkeflik derecesinde güçsüz ve verimsiz insanlar, hayal güçleri ise çeşme başındaki kızdan ötesine yetmez. Üstelik de kız berbat resmedilmiştir. ''Size bakılırsa onlara aferin diyeceğiz. Doğru mu?'' ''Bence.'' diye itiraz etti Vazaro. Raffaello metelik bile etmez. Öbürleri de ondan aşağı kalmaz. ''Bravo, bravo! Dinle bak Arkady. Bugünkü gençler kendilerini nasıl ifade etmeliymiş gör. Hem düşün sizin arkanızdan nasıl gitmesinler. Eskiden gençlerin okuması gerekirdi. Adları cahile çıksın istemezlerdi. İster istemez çalışırlardı.'' Oysa şimdi dünyadaki her şey saçmadır demeleri yeterli. Bir anda başarıya ulaşıyorlar. Gençler sevinmişlerdir buna. Aslında eskiden sadece budalaydılar. Şimdi ise birdenbire nihilistolu verdiler. Bakın, gökleri çıkardığınız o uğur duygusu size nasıl ihanet etti dedi Bazarov sakin bir şekilde. Bu arada kıp kıpkırmızı olmuştu ve gözleri parlıyordu. Tartışmamız çok uzadı galiba en iyisi burada kesmek. Bugünkü yaşamımızda aile ya da toplum yaşamımızda diye ekledi Bazarov ayağa kalkarak tümüyle ve acımasız şekilde inkar edilmeyecek bir tek kuruluş gösterdiğinizde sizinle uzlaşmaya hazır olacağım. Size böyle milyonlarca kuruluş göstereceğim diye haykırdı Pavel Petroviç. Milyonlarca. Şu ihtiyar heyetini alalım mesela. Soğuk bir gülümseme Bazarov'un dudaklarına çarptı, çarpıttı. İhtiyar heyeti konusunda dedi, en iyisi kardeşinizle konuşun. Bu ihtiyar heyetinin nasıl bir şey olduğunu, müteselsil kefaleti, gerçekleri ve benzeri şeyleri artık herhalde kendisi yaşayarak öğrenmiştir. Peki öyleyse, aileyi bizim köylülerin ailelerine alın diye haykırdı Pavel Petrovic. Sanıyorum bu konuyu ayrıntılı olarak ele almasak sizin için daha iyi olur. Gelin kaynata ilişkilerini duymuşsunuzdur herhalde değil mi? Beni dinleyin Pavel Petrovich, kendinize iki günlük süre tanıyın. Öyle hemen bir şey bulamazsınız. Toplumumuzun bütün katlarını ayıklayın ve her birinin üzerinde iyice beraber bir düşünün. Biz de bu arada Arkadi ile beraber her şeyle alay edersiniz diye atıldı Pavel Petrovich. Hayır, kurbağa keseceğiz. Gidelim Arkadi. Hoşça kalın baylar. İki arkadaş çıktılar. İki kardeş yalnız kaldılar ve önce yalnızca bakıştılar. İşte diye sonunda Pavel Petrovich konuşmaya başladı. İşte size zamane gençliği, varislerimiz bunlar işte. Varislerimiz diye tekrarladı Nikolay Petrovich yüzünü bir iş çekişle. Bütün tartışma boyunca kızgın kömürlerin üzerinde oturuyormuş gibiydi ve sadece kaçamak bir şekilde üzüntüyle arka diye bakıyordu. Biliyor musunuz? Ne hatırladığım ağabey? Bir gün rahmetli anneciğimle tartışmıştım. Annem bağırıyor, beni dinlemek istemiyordu. Sonunda ona beni anlamayacağını söylemiştim. Biz farklı iki kuşağa aittik. Çok gücenmişti. Bense ne yapalım demiştim. Hap acı ama yutmak gerekiyor. İşte şimdi de sıra bize geldi. Bizim varislerimiz de bize siz bizim kuşaktan değilsiniz acı hapı uyutun diyebilirler. ''Sen de haddinden fazla iyi yürekli ve alçak gönüllüsün.'' diye itiraz etti Pavel Petroviç. ''Ben tam tersine biraz eskimiş, really bir dille ifade etsek ve öyle aşırı bir kendine güven duygusuna sahip olmasak da seninle benim bu küçük beylerden çok daha haklı olduğumuzdan eminim. Hem bu zamane gençliği, ne kendini beğenmiş öyle. Birine soruyorsun, şarabı nasıl istersiniz, kırmızı mı, beyaz mı?'' diye. Kalın bir sesle ve o anda sanki bütün dünya kendisine bakıyormuş gibi ciddi bir tavır takınarak ''Kırmızı şarabı tercih etme alışkanlığına sahip değilim'' diye cevap veriyor. ''Daha çay ister misiniz?'' dedi Feneçka kapıdan başını uzatıp. İçeriden tartışma sesleri geldiği sürece oturma odasına girip girmemeye karar verememişti. ''Hayır, semaveri kaldırmalarını söyleyebilirsin'' diye cevap verdi Nikolay Petrovich ve onu karşılamak için ayağa kalktı. Pavel Petrovic Ken kardeşine kesik kesik bonsoir dedi ve çalışma odasına gitti. Yarım saat sonra Nikolay Petrovich bahçeye, çok sevdiği Kameraya'ya gitti. Kederli düşüncelere kapıldı. Oğluyla ne kadar farklı olduklarını ilk kez açıkça anlamıştı. Bu farklılığın her gün daha da artacağını seziyordu. Demek ki kışın Petersburg'da en yeni eserlerin başında günlerce boşu boşuna oturmuştu. Genç insanların konuşmalarına boşu boşuna kulak misafiri olmuş, onların heyecanlı nutuklarına bir laf eklemeyi başardığında boşu boşuna sevinmişti. ''Ağabeyim biz haklıyız diyor.'' diye düşündü. Her türlü gururu bir yana bırakınca bana öyle geliyor ki onlar bize göre gerçeklerden çok uzaktalar. Fakat bir yandan da onlar da bizim sahip olmadığımız bir şey olduğunu, bize karşı bir tür üstünlükleri olduğunu hissediyorum. Gençlik mi? ''Hayır, sadece gençlik değil. Bu üstünlük, onlarda bizdekinden daha az ki bir izleri olmasından ibaret değil mi?'' Nikolay Petrovich başını yere eğdi ve elini yüzüne dolaştırdı. ''Ya şehri reddetmeye ne demeli?'' diye düşündü yeniden. ''Sanata, doğaya ilgi göstermemek.'' ''Doğaya ilgi göstermemenin nasıl bir şey olduğunu anlamak isteyerek çevresine baktı. Artık akşam oluyordu.'' Güneş bahçenin yarım mersin ötesinde uzanan küçük titrek kabak korusunun arkasına saklanıyordu. Korunun gölgesi hareketsiz tarlaların üzerinden sonsuz şekilde uzayıp gidiyordu. Korunun tam yanındaki karanlık ve dar yoldan beyaz ata binmiş bir köylü atı hafif hafif koşturarak gidiyordu. Gölgelik bir yerden geçtiği halde köylü omzundaki yamaya varıncaya kadar apaçık görülüyordu. Atın ayakları pek hoş bir oyum içinde görünüp kayboluyordu. Güneş ışınları korunun içine süzülüyor ve sık ağaçlar arasından kendine yol açarak kavak gövdelerine öyle yumuşak bir ışıkla dökülüyordu ki kavak gövdeleri çam ağaçlarını andırıyordu. Yaprakları ise neredeyse mavileşmişti ve üzerlerinde batmakta olan güneşle kızıla bürünmüş soluk mavi bir gökyüzü yükseliyordu. Kırlangıçlar yükseklerde uçuyordu. Rüzgar tamamen durmuştu. Geç kalmış arılar tembel ve uyumlu bir biçimde leylak çiçekleri arasında vızıldıyorlardı. Tek başına ileriye uzanmış küçük bir dalın üzerinde böcekler salkım halinde toplanmışlardı. Tanrım ne güzeldi aklından geçirdi Nikolay Petrovich ve sevdiği şiirler dilinin ucuna geliverdi. Arkady Stoff und Kraft'ı anımsadı ve sustu. Fakat oturmaya, Düşüncelerinin iç karartıcı ve iç açıcı oyununa kapılmaya devam etti. Hayal kurmayı severdi. Köy yaşamı onda bu yeteneği geliştirmişti. Daha geçen gün yoldaki handa oğlunu beklerken de böyle hayal kurmuştu. Ama o zamandan sonra değişiklikler olmuş, o zaman henüz belirgin olmayan davranışlar artık açıklık kazanmıştı. Hem de nasıl? Rahmetli karısı gözünün önünde tekrar canlandı. Ama yıllar boyunca bildiği haliyle, yani iyi bir ev kadını olarak değil, ince endamlı, bakışları masum ama meraklı, saçları sımsıkı örülmüş ve çocukçusu ensesinde toplanmış genç bir kız olarak. Bunu ilk gördüğü anı hatırladı. Nikolay Petrovich o zamanlar öğrenciydi. Onu oturduğu dairenin merdiveninde rastlamıştı. Merdivenden kıza bir kaza sonucu çarpmış ve geri dönüp özür dilemek istemiş fakat ağzından sadece, Pardon Mönsö sözleri çıkabilmişti. Kız ise başını eğmiş, gülümsemiş ve birdenbire sanki korkuya kapılmış ve kaçmıştı. Ama merdivenin dönemecinde çabucak Nikolay Petrovic'e bakmış, sonra yüzü ciddi bir görünüm almış ve kıpkırmızı olmuştu. Daha sonra ilk ürkek gidip gelmeler, yarım yamalak sözler, yarım yamalak gülümsemeler, şaşkınlık, kader, taşkınlıklar ve nihayet bu soluk soluğa mutluluk. Bütün bunlar nereye kaybolmuştu? Genç kız karısı olmuştu. Dünyada pek az kimseyi nasip olacak kadar mutlu olmuştu. Fakat diye düşündü, o tatlı ilk anlar neden sonsuza dek sürmüyor? neden ölümsüz olmuyor? Bu düşüncesini kendi kendisine açıklamaya çalışmıyordu. Ama o mutlu günleri hafızasında canlandırmaktan ziyade bir biçimde daha güçlü kılmak, Maria'sının yakınlığını tekrar elle tutulur hale getirmek, onun sıcaklığını ve nefesini duymak istediğini hissediyordu ve artık ona öyle geliyordu ki, sanki onun üzerinde… Nikolay Petrovich birden yakınında bir yerde Feneçka'nın sesini duyuldu. ''Neredesiniz?'' Silkindi. Ne bir acı duymuş ne de vicdanı sızlamıştı. Hatta karısıyla Feneçka arasında bir karşılaştırmaya ihtimal bile vermezdi. Ama Feneçka'nın onu aramaya kalkmasına canı sıkıldı. Genç kadının sesi bir anda ona kır saçlarını, yaşlılığını, şimdiki halini anımsatmıştı. Artık içine girmiş olduğu, geçmişin sis dalgalar arasından belirginleşmeye başlamış olan büyülü dünya şöyle bir sallandı ve yokolu verdi. ''Buradayım.'' diye cevap verdi. ''Geliyorum, sen git.'' İşte onlar asil sadeliğin izleri diye aklından geçirdi. Feneçka sessizce Kemery'e göz attı ve uzaklaştı. Nikolay Petroviç ise hayallere daldıktan sonra gecenin çökmüş olduğunu hayretle fark etti. Çevredeki her şey kararmış ve susmuştu. Feneçka'nın yüzü önünden kayıp gitti. Öylesine solgun ve küçük bir yüzdeki ki bu, yerinden doğruldu ve eve dönmek istedi. Ama duygulara kapılmış yüreği göğsünün içinde bir türlü sakinleşemiyordu. Yavaş yavaş bahçede yürümeye başladı. Kah düşünceli düşünceli ayaklarının ucuna bakıyor, kah gözlerini artık yıldızların uçuştuğu ve göz kırptığı gökyüzüne çeviriyordu. Uzun zaman neredeyse yorgun düşene kadar dolaştı ama içindeki endişe bir şeyler arayan, belirsiz, üzünlü endişe hiç yatışmadı. O sırada içinde olup bitenleri öğrenseydi Bazarov kendisiyle nasıl da alay ederdi. Arkadiy bile onu ayıplardı. Onun, yani bir tarım uzmanı ve çiftlik sahibi olan 44 yaşındaki bu adamın gözlerine yaşlar nedeni belirsiz yaşlarda olmuştu. Bu, violonselden 100 kere daha kötüydü. Nikolay Petrovich yürümeye devam etti ve eve pırıl pırıl aydınlık pencereleriyle kendisine selam verir gibi bakan bu sakin ve rahat yuvaya girmemeye bir türlü karar veremedi. Karanlığa, bahçeye, Yüzünde hissettiği taze havaya ve bu kedere bu endişeye veda edebilecek güçte de değildi. Yolun dönemecinde Pavel Petrovic'le karşılaştı. ''Neyin var?'' diye sordu Pavel Petrovich kardeşine. ''Hayalet gibi bembeyaz olmuşsun. İyi değilsin sen. Neden gidip yatmıyorsun?'' Nikolay Petrovich kısa kısa sözcüklerle ona içinde bulunduğu ruhsal durumu açıkladı ve uzaklaştı. Pavel Petrovich bahçenin sonuna kadar gitti. O da düşüncelere daldı ve gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Fakat onun güzel gözlerinde yıldızların ışığından başka bir şey yansımadı. O doğuştan romantik biri değildi ve kuru, tutkulu Fransız tarzına uygun olarak insandan kaçmaya yatkın ruhu hayal kurmayı beceremezdi. Aynı gece Bazarov diye şöyle diyordu. ''Biliyor musun, aklıma şahane bir fikir geldi.'' Babam bugün soylu bir akrabanızdan davet aldığını söylüyordu. Seninle atlayıp, ''Ya gidelim? Bu beyefendi zaten seni de çağırıyormuş. Baksana burada hava nasıl oldu? Dolaşır şehre gideriz. 5-6 gün kadar sürteriz sonra da tamam.'' ''Sonra buraya dönecek misin?'' ''Hayır, babama uğramam gerek. Biliyorsun, babamdan 30 vers uzakta. Uzun zamandır onu görmedim. Annemi de ihtiyarları neşelendirmek lazım.'' İyi insanlardır. Özellikle de babam hoş adamdır. Ben onların tek çocuğuyum. Uzun süre mi kalacaksın orada? Sanmıyorum. Herhalde sıkıcı olur. Dönüşte bize uğrar mısın? Bilmiyorum. Bakarız. E, ne dersin? Gidiyor muyuz? Belki, dedi Arkadiy tembel tembel. İçinden arkadaşının teklifine çok sevinmişti ama bu duygusunu saklamayı ödev saymıştı. Eee boşuna nihilist değildi ya. Ertesi gün ile birlikte Nokta Nokta'ya gitti. Marino'daki gençler onların gidişine üzüldüler. Hatta dün birazcık ağladı bile. Ama ihtiyarlar rahat bir soluk aldılar. Dostlarımızın gittikleri Nokta Nokta kenti, Rusya'da sık sık rastlanan, genç, ilerici ve despot bir valinin yönetiminde bulunuyordu. Bu vali yönetiminin daha ilk yılı içinde, sadece muhafız alayından emekli bir süvari yüzvayısı, at çiftliği sahibi ve konuksever bir kişi olan belediye ile değil, kendi memurlarıyla da bozuşmuştu. Bu konuda ortaya çıkan çatışmalar o kadar büyümüştü ki, Petersburg'daki bakanlık her şeyi yerinde inceleme göreviyle güvenilir bir kişiye göndermeyi gerekli görmüştü. Yöneticilerin seçimi, Kirsanov kardeşlerin bir zamanlar vesayeti altında bulundukları şu kolyezinin oğlu, Matyev İliyiç Kolyezin'den yana olmuştu. O da gençlerdendi, daha geçenlerde kırkını doldurmuştu ama epeydir gözünü devlet adamlığına dikmişti ve göğsünün her iki tarafında birer yıldız taşıyordu. Doğrusu bu madalyalardan biri yabancı bir devlete ait kötü bir şeydi. Hakkında hüküm vermeye geldiği vali gibi o da ilerici sayılırdı ve kodamanlardan biri olarak Kodomanların büyük bölümüne benzemiyordu. Kendisi hakkında yüksek bir düşünceye sahipti. Kendini beğenmişliği sınır tanımazdı ama davranışları sadeydi. Karşısındakini takdir ederek bakar, hoşgörüyle dinler ve öyle iyi yürekli gülerdi ki ilk görüşte adı harika bir adama çıkabilirdi. Ancak söylendiğine göre önemli durumlarda tozu dumana katardı. Enerji gerek diyordu o zamanlarda. Bununla birlikte çoğunlukla aldanırdı ve biraz deneyimle herhangi bir memur gelip tepesine oturuverdi. Matyev Ilyich, Guizot'tan büyük bir saygıyla söz ederdi ve herkese kendisinin tutuculardan ve geri kafalı bürokratlardan biri olmadığını, toplum yaşamının bir tek önemli olayına karşı bile dikkatsiz davranmadığını telkin etmeye çalışırdı. Buna benzer sözleri çok iyi bilirdi. Kibirli bir ilgisizlikle de olsa, doğrusu çağdaş edebiyatın gelişimini bile izliyordu. Aynen yetişkin bir insanın sokakta çocuklardan oluşan bir kortejle karşılaşınca bazen onlara katılması gibi. Aslında Matvey Ilyich bir zamanlar Petersburg'da yaşamış olan bayan Sveçina'nın akşam davetine gitmeye hazırlanırken sabah sabah Kondilyak'tan sayfalar okuyan Alexander dönemi devlet adamlarından pek farklı değildi. Yalnız onun yöntemleri farklı, daha çağdaş yöntemlerdi. Becerikli bir saray adamı, büyük bir açık gözdü ve başka da bir şey değildi. İşten anlamazdı, zeki de değildi ama kendi işlerini yürütmeyi bilirdi. Bu konuda hiç kimse onunla boy ölçüşemezdi. Zaten asıl önemli olan da buydu. Matye Viliic, aydın bir yüksek memura özgü sevecenlikle, dahasını söyleyeyim şakalar yaparak kabul etti. Ancak davet ettiği akrabalarının köyde kaldıklarını öğrendiğin zaman çok şaşırdı. ''Senin baban eskiden de tuhaf biriydi.'' dedi, görkemli kadife ceketinin püskülleriyle oynayarak. Sonra birden bütün iyi niyetiyle redingotunun düğmelerini sımsıkı iliklemiş olan genç memura dönerek kaygılı bir biçimde ''Ne istiyorsunuz?'' diye bağırdı. Sürekli olarak susmaktan dudakları birbirine yapışmış olan genç adam hafifçe doğruldu ve hayretle amirine baktı. Fakat Matye emrindeki birini şaşkına çevirdikten sonra ona bir daha bakmadı bile. Bizim yüksek memurlar emirlerinde çalışanları böyle şaşkına çevirmeyi genellikle pek severler. Bu amaca ulaşmak için başvurdukları yöntemler oldukça çeşitlidir. Bu arada İngilizlerin ''is quite a favorite'' dedikleri şu yöntem çok kullanılır. Yüksek memur birden en basit sözleri anlamamaya başlar. Sağırmış gibi davranır. Örneğin ''Bugün günlerden ne?'' diye sorar. Kendisine en saygılı tavırlarıyla ''Bugün cuma beyefendi'' diye tekmil verirler. ''Nasıl? Ne? Ne demek? Siz ne diyorsunuz?'' diye sinirli bir şekilde tekrarlayıp durur yüksek memur. ''Bugün cuma beyefendi.'' ''Nasıl? Ne? Ne demek cuma? Hangi cuma?'' ''Cuma beyefendi. Haftanın bir günü.'' ''Ya bana öğretmeye kalkıyorsun demek.'' Mativ İlyic liberal sayısa bile Yine de bir yüksek memurdu. ''Dostum, sana valinin ziyaretine gitmeni tavsiye ederim.'' dedi Arka diye. ''Anlıyorsun ya, bunu sana üst makamlara saygılarını sunmaya gitmek gerektiğine ilişkin eski arayışları desteklediğim için değil, sadece vali dürüst bir insan olduğu için tavsiye ediyorum. Üstelik de buradaki sosyeteyi tanımak istersin herhalde. Kaba saba biri değilsin ya umarım. Vali bey öbür gün büyük bir balo veriyor.'' ''Siz bu baloya katılacak mısınız?'' Diye sordu Arkady. Baloyu benim için veriyor dedi Matya Viliç. Neredeyse üzüntüyle. Dans etmeyi iyi bilir misin? Bilirim ama iyi sayılmaz. Bu olmadı işte. Güzel kızlar var orada. Hem genç bir adamın dans bilmemesi ayıp. Yine de ben bunu eski anlayışların etkisiyle söylemiyorum. İnsanın aklının ayaklarda olması gerektiğini hiç düşünmüyorum ama Bayronizm gülünç oluyor. Ama ben amcacığım... Hiç de Bayronizm tasladığım için değil. Seni buradaki hanımefendilerle tanıştıracağım. Kanım kanadımın altına alıyorum seni.'' diye Arkady'in sözünü kesti Matyeviliç ve kendinden hoşnut gülmeye başladı. ''Kanadımın altında ısınacaksın ha? Ne dersin?'' Uşak içeri girdi ve mal müdürünün geldiğini haber verdi. Mal müdürü özellikle yazın kendi sözleriyle her arıcığın her çiçekten rüşvetçi kaldığı yaz günlerinde Doğayı aşırı derecede seven, gözleri tatlı tatlı bakan, büzük tudaklı bir ihtiyardı. Arkadiy çıktı. Bazarov'u kaldıkları handa buldu ve uzun süre onu valiye gitmek için kandırmaya çalıştı. ''Eh, ne yapalım?'' dedi sonunda Bazarov. ''Madem başladık, sonunu getirelim. Toprak sahiplerini görmeye gelmiştik, görelim bakalım.'' Vali, delikanlıları güler yüzle karşıladı ama onlara yer gösterip oturtmadı. Kendisi de oturmadı. Hep koşuşturur ve acele ederdi. Ta sabahtan üzerine koyu renk reddingtonunu giyer ve kravatını sımsıkı bağlardı. Yemeğinin sonuna kadar yemez ve içmezdi. Hep sağa sola emiller yağdırırdı. Vilayette ona Bordalo adını takmışlardı. Ama buradaki ima ettikleri tanınmış Fransız vaiz Bordalo değil, burada sözcüğüydü. Kirsanovu ve Bazarovu evindeki baloya çağırdı. Ve onların kardeş olduğunu düşünerek, ve her ikisine de Kaysarov adını yakıştırarak ikinci defa Balos'una davet etti. Validen ayrılıp kaldıkları yere dönüyorlardı ki birden yanlarından geçen arabadan pek uzun boylu olmayan bir adam atladı. Adam Slavionofoller'in giydiği cinsten bir kısa ceket giymişti ve Yevgeni Vasilievich diye bir çığlık atarak Bazarov'a doğru atıldı. ''Aa siz misiniz? Her Sitnikov'' dedi Bazarov. Kaldırımda yürümeye devam ederek sizi buraya hangi rüzgar attı? Düşünün tam anlamıyla bir rastlantı sonucu geldim diye cevap verdi Beriki ve arabaya dönerek neredeyse beş kere el sallayıp peşimizden gel peşimizden diye bağırdı. Babamın burada işi vardı diye devam etti küçük hendeyin üzerinde anahtarken. Bana öyle rica etti ki geldiğinizi bugün öğrendim ve kaldığınız yere gittim. Umarım mahallenin yanından gelmiyorsunuzdur. Umudunuz boşa çıkacak. Dost doğru onun yanından geliyoruz. Ya, öyleyse ben de ona gideceğim, Yevgeniy Vasilievich, beni sizin nokta nokta beyefendiyle tanıştırsana. Sitnikov, Kirsanov, diye Murdandov Bazarov yürümeye devam ederek. Bana büyük şeref verdiniz diye söze başladı Sitnikov. Yan yana yürüyerek, pis bir sırıtarak ve son derece zarif eldivenlerini acele acele çıkararak. Pek çek şey duydum hakkınızda. ''Ben Yevgen'in Vasiliev için eski bir tanıdığıyım. Onun öğrencisi olduğumu da söyleyebilirim. Yeniden doğuşumu ona borçluyum.'' Arkady, Bazarov'un öğrencisine baktı. Yalanmış gibi görünen yüzünün küçük ama hoş çizgilerinde kaygılı ve donuk bir ifade vardı. Pek iri olmayan sanki içine kaçmış gözleri büyük bir dikkatle ve huzursuz huzursuz bakıyor ve kendisi de huzursuz, kısa, duygusuz, donuk bir şekilde gülüyordu. İnanır mısınız diye devam etti. Yevgenin Vasilievich benim yanımda ilk kez otoriteleri kabul etmemek gerektiğini söylediği zaman öyle bir heyecan duymuştum ki. Sanki gözlerim açılmıştı. İşte diye düşünmüştüm. Sonunda bir insan buldum. Sırası gelmişken Yevgenin Vasilievich buradaki bir hanımefendiye mutlaka gitmelisiniz. Bu hanım sizi tümüyle anlayabilecek biridir ve mesajınız onun için gerçek bir bayram olacaktır. ''Sanırım adını duymuşsunuzdur.'' ''Kimmiş bu?'' dedi Bazarov isteksiz isteksiz. Kukshina, Ödökiye, Yevdoksiya Kukşina.'' Mükemmel yaratılışlı. Tam anlamıyla ilerici bir kadın. ''Ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi hep birlikte ona gidelim. İki adımlık mesafede oturuyor. Evinde yemek yeriz. Henüz yemek yemediniz değil mi?'' ''Hayır, henüz yemedik.'' ''İyi o zaman. Anlarsınız ya.'' kocasından ayrıldı. Hiç kimseye de bağımlı değil. ''Güzel mi?'' diye söz, onun sözünü kesti Bazarov. ''Hayır, güzel denemez. Öyleyse ne diye bizi buraya çağırıyorsunuz? Ah sizi, gidi sizi, bizi bir şişe şampanya ikram eder.'' ''Demek öyle. İşte karşınızda işinin bilen bir adam. Sırası gelmişken sorayım. Babanız hala o tavit mi uğraşıyor?'' ''O işlerle uğraşıyor.'' diye acelece cevap verdi ve çığlık atar gibi güldü. Evet, ne yapıyoruz gidiyor muyuz? Doğrusu bilmiyorum. Sen insanları tanımak istiyordun hadi, git, dedi Arkady'e alçak sesle. Ya siz, ne dersiniz Bay Kirsanov diye atıldı Sitnikov. Siz de buyurun, siz olmadan olmaz. Böyle hep birlikte baskın mı yapacağız? Önemli değil, kukşina tuhaf biridir. Bir şişe şampanya olacak mı diye sordu Bazarov. Üç diye haykırdı Sitnikov. Bunu garanti ederim. Nasıl? Kellemi koyarım. Bundan iyisi can sağlığı. Haydi gidelim. Avdotya Nikitishna Kukshinan'ın oturduğu Moskova tarzında yapılmış pek büyük olmayan aristokrat evi. Nokta nokta kentinin yangından sonra yeni yapılmış sokaklarından birinde bulunuyordu. Bilirsiniz, bizim kentler her beş yılda bir yangın geçirir. Kapının yanında çarpık şekilde çakılmış kart vizitin üzerinde bir çıngırak koluk görünüyordu. Ve gelenleri sofada ev sahibesinin ilerici heveslerinin açık bir işareti olan ve ne hizmetçiye ne de başındaki başlıkla ne diymeye benzeyen biri karşıladı. Sitnikov Avdotya Nikitishna'nın evde olup olmadığını sordu. ''Siz misiniz Viktor?'' yan odadan ince bir ses duyuldu. ''Giriniz.'' Başlıklı kadın hemen ortadan kayboldu. ''Yalnız değilim.'' dedi Nikov. Bu arada bir yandan altından mintan gibi ya da yelek gibi bir şeyin göründüğünü, ceketini çıkarıyor, bir yandan da arka diye ve Bazarova meydan okur gibi bakıyordu. ''Fark etmez.'' diye cevap verdi ses. ''Entres.'' Genç adamlar içeri girdiler. Bulundukları oda oturma odasından çok bir çalışma odasına benziyordu. Kağıtlar, mektuplar büyük bir kısmının sayfaları hiç açılmamış kalın Rus dergileri toz içindeki masaların üzerine yığılmıştı. Her yer oraya buraya atılmış beyaz sigara izmaritleriyle doluydu. Deri kaplı divanda henüz genç denebilecek, sarışın, biraz dağınık görünüşlü, pek derli toplu olmayan ipek bir elbise giymiş, kısacık kollarında büyük büyük bilezikler, başında dantelli bir şal bulunan bir kadın uzanmıştı. Kadın divandan kalktı, ve sararmış ermin kürklü kadife sabahlığı özensiz bir hareketle omzunu alarak tembel tembel ''Merhaba Viktor'' dedi ve Sitnikov'un elini sıktı. Sitnikov, Bazarov öykünerek kesik kesik Bazarov-Kirsanov dedi. ''Buyurun efendim'' diye karşılık verdi kukşına ve ucu kalkık minicik burnunun aralarında öksüz öksüz kızardığı yuvarlak gözlerini Bazarov'a dikip bekledi. ''Sizi tanıyorum'' ve onun da elini sıktı. Bazarov yüzünü buruşturdu. Bu serbest düşünceli kadının küçük ve gösterişsiz endamında çirkin hiçbir şey yoktu. Fakat yüzünün ifadesi bakanı hoşa gitmeyecek bir şekilde etkiliyordu. ''İnsan elinde olmadan ona neyin var, aç mısın, yoksa canım mı sıkılıyor, korkuyor musun, neden öyle gergin gergin duruyorsun?'' diye sormak istiyordu. Onda da tıpkı Sitnikov'daki gibi hep içini kemiren bir şey vardı.'' Çok patavatsızca ve aynı zamanda beceriksizce konuşuyor ve hareket ediyordu. belli ki kendisini iyi yürekli ve basit bir insan olarak görüyordu ve burada ne yaparsa yapsın sizi sürekli olarak bunu özellikle yapmak istemiyormuş gibi geliyordu. Her hareketi çocukların dediği gibi mahsusçuktan gibiydi. Yani basit ve doğal değildi. Evet evet sizi tanıyorum Bazarov diye yeniledi. ''Sigara ister misiniz?'' Bu arada bir koltuğa yığılmış ve ayak ayak üstüne atmış olan Sidnikov lafa karıştı. ''Sigara da iyi olur ama bize yemek çıkartsanıza korkunç açız bir şişede şampanya getirmelerini söyleyin.'' ''Keyif düşkünü'' dedi Yedoksiya ve gülmeye başladı. Güldüğü zaman dişlerinin üzerinde üstteki diş eti ortaya çıkıyordu. ''Doğru değil mi Vazarov? Keyif düşkün değil mi bu?'' ''Hayatın kolaylıklarını severim.'' dedi Sitnikov ciddiyetli. ''Liberal olmama engel değildir bu.'' ''Hayır, engeldir.'' ''Engel.'' haykırdı Yevdoksi'ye ve hizmetçisine yemek hazırlamalarını ve şampanya getirmelerini emretti. ''Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?'' diye ekledi Bazarov'a dönerek. ''Benim düşüncemi paylaştığınızdan eminim.'' ''Yoo, hayır.'' diye itiraz etti Bazarov. ''Bir lokma et kimyasal açıdan bile olsa bir lokma ekmekten daha iyidir.'' Yoksa kimya ile mi uğraşıyorsunuz? Kimya benim en büyük tutkumdur. Hatta kendi kendime bir karışım bile yaptım. Karışım mı? Siz mi? Evet, ben. Hem de biliyor musunuz ne amaçla? Oyuncak bebek yapmak için. Kafaları kırılmasın diye. Ben de aslında pratik biriyim ama henüz her şey hazır değil. Daha Libik okumam lazım. Yeri gelmişken Moskova haberlerinde Kislyakov'un kadın emeği ile ilgili yazısını okudunuz mu? Okuyun lütfen. ''Kadın sorunu sizi ilgilendiriyor mu acaba? Ya okullar? Arkadaşınız neyle uğraşıyor? Adı ne demiştiniz?'' Bayan Kukşina sorularını, yanıtlarını beklemeden naz yapmaya alışkın bir hanımın ilgisizliğiyle bir bir arkasına dizmişti. Şımarık çocuklar da dadılarıyla aynen böyle konuşurlar. ''Benim adım değil Nikolayevich Kirsanov.'' dedi Arkadi ''Ve hiçbir şişle uğraşmıyorum.'' Yevdoksiya kahkahalarla gülmeye başladı. ''İşte bu çok hoş.'' ''Ne o? Sigara içmiyor musunuz? Victor, biliyorsunuz, size kızgını.'' ''Niye?'' ''Yine George Sand'i övmeye başladığınızı söylüyorlar.'' ''Geri kafalı bir kadından başka bir şey değildir o. Onu Emerson'la nasıl kıyaslayabilirsiniz? Ne eğitim, ne fizyoloji hakkında hiçbir konuda hiçbir düşüncesi yok bu kadının.'' ''Eminim, embriyoloji hakkında da bir şey duymamıştır. Oysa günümüzde bunlar olmadan ne yapabilirsiniz?'' Bazarov şöyle divana yanıma oturun. Siz belki de bilmiyorsunuzdur. Ben sizden müthiş korkuyorum. Neden? İzninizle öğrenebilir miyim? Siz tehlikeli bir başsınız. Siz öyle bir eleştirmensiniz ki... Ah aman tanrım bana bile gülünç geliyor. Tıpkı Bozkur'da yaşayan toprak sahibi kadınlar gibi konuşuyorum. Bu arada ben gerçekten de toprak sahibi bir kadınım. Mülkümü kendim yönetiyorum ve düşünün Yerofey adında bir kahyan var. Şaşılacak bir tip. Tıpkı Cooper'ın Pathfinder'ı gibi. Doğal bir şey var bu adamda. Buraya temelli yerleştim. Dayanılmaz bir kent öyle değil mi? Ama ne yapacaksınız? Diğer kentlerde kent gibi işte, dedi Bazarovso kanlılıkla. Hep küçük çıkarlar. Ne korkunç. Eskiden kışları Moskova'da otururdum. Ama şu anda kocam Mösyekukşin orada oturuyor. Aslında Moskova'da artık... Hmm, her neyse bilmiyorum işte. O da artık eskisi gibi değil. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Geçen yıl iyice hazırlanmıştım. Paris'e pek tabii ki değil mi diye sordu Bazarov. Paris'e ve Heidelberg'e. Neden Heidelberg? Rica ederim. Bunsen orada. Bazarov buna diyecek bir şey bulamadı. Pierre Sabolnikov onu tanır mısınız? Hayır tanımıyorum. Rica ederim. Pierre Sabolnikov. Hep Lydia Hostatova'ya gider. Ben o bayanı da tanımıyorum. Her neyse, işte bu birer Sabojnikov beni evime kadar getirmeye kalkmıştı. Tanrı'ya şükür serbest bir kadınım, çocuğum da yok. Ben ne dedim, Tanrı'ya şükür mü dedim? Neyse fark etmez. Yevdoksiya sigarayı tütününden sararmış parmaklarıyla sardı. Dilini sigaranın üzerinde gezdirdi, bir nefes çekti ve içmeye başladı. İçeriye elinde tepsiyle bir hizmetçi girdi. ''Aa, işte yemeğiniz de geldi. Bir şey yemek ister misiniz? Viktor, şişeyi siz açın. Bu tam sizin işiniz.'' ''Benim işim, benim işim.'' diye mırıldandı Sitnikov ve yine çığlık atar gibi güldü. ''Güzel kadınlar var mı burada?'' diye sordu Bazarov üçüncü kadeyi dibine kadar çekerken. ''Var.'' diye cevapladı Evdoksiya. Ye. ''Ama hepsi de öyle boş şeyler ki. Örneğin Monomi, Odinsova, fena sayılmaz. Yazık ki namı nasıl desem.'' Neyse bu da önemli değil ama görüşlerinde hiçbir serbestlik, hiçbir erginlik falan yok. Eğitim sisteminin tümünü değiştirmek lazım. Bu konuyu eskiden beri düşünürüm. Kadınlarımız çok kötü eğitilmiştir. Onlarla ilgili hiçbir şey yapamazsınız diye atıldı Sidnikov. Kadınları hor görmek gerekir. Ben de onları hor görüyorum. Tümüyle ve kesinlikle. Hiçbir kadın şu konuşmalarımızı anlayabilecek durumda değildir. İçlerinden hiçbiri bizlerin yani ciddi erkeklerin kendileri hakkında konuşmamıza layık değildir. Zaten konuşmamız anlamalarına hiç gerek de yok dedi Bazarov. Kimden bahsediyorsunuz diye lafa karıştı Evdoksi'ye. Güzel kadınlardan. Nasıl öyleyse Brodo'nun düşüncesini paylaşıyorsunuz demektir değil mi? Bazarov kibirli bir şekilde yerinden doğruldu. Hiç kimsenin düşüncesini paylaşmıyorum. Benim kendi düşüncelerim var. ''Kahrolsun otoriteler!'' diye bağırdı Sitnikov. Kölü gibi yaltaklandığı bir adamın yanında kesin bir ifade kullanma fırsatı yakalamaktan çok memnun olmuştu. Ama ''Masalui'' diye söze başlayacak oldu kökşına ''Kahrolsun Masauli'' diye gülledi Sitnikov. ''Şu karılardan yana mı çıkıyorsunuz yoksa?'' ''Onlardan değil, kanımın son damlasına kadar savunmaya yemin ettiğim kadın haklarından yanayım. Kahrolsun, fakat Sitnikov tam burada durdu.'' ''Tamam.'' ''Kadın haklarını inkar etmiyorum.'' dedi. ''Hayır, görüyorum ki siz bir Slavyanofilsiniz. ''Hayır, Slavyanofil değilim.'' ''Gerçi.'' ''Elbette.'' ''Hayır, hayır, siz Slavyanofilsiniz. ''Siz Domostroy taraftarsınız. Elinizde bir de kırbaç olsaydı.'' ''Kırbaç da iyidir hani.'' dedi Bazarov. ''Yalnız biz de böylece geldik son damlasına.'' ''Neyin?'' diye onun sözünü kesti Yevdoksiya. Şampanya'nın pek saygıdeğer avdot iki tişine, şampanya'nın kanınızın değil. Kadınlara hücum ettikleri zaman kayıtsız kalamıyorum dedi Evdoksiya. Çok korkunç bu, çok korkunç. Onlara saldıracağınıza iyisi mi Michel de mor adlı kitabı okuyun. Harika bir şey, baylar aşk hakkında konuşalım diye ekledi Evdoksiya ve bu arada elini sanki bayılıyormuş gibi divanın buruşuk yastığına bıraktı. Birden bir sessizlik oldu. ''Neden aşk hakkında konuşacakmışız?'' dedi Bazarov. ''Şu Odin Sova'dan söz etmiştiniz. Adı buydu değil mi? Kimmiş bu hanımefendi?'' ''Çok çekici bir kadın, çok çekici.'' dedi Sitnikov cıvıl cıvıl bir sesle. ''Sizi tanıştırırım. Akıllı, zengin ve dul. Ne yazık ki henüz yeterince gelişmemiş. Bizim Yevdoxia ile daha yakından tanınmış olsaydı, sağlığınızı içiyorum öde.'' Kadehlerimizi tokuşturalım. ''Victor, siz Haylaz'ın birisiniz. Yemek uzun süre devam etti. İlk şampanya şişesini, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü şişe izledi. Evdoksiya durmadan gevezelik ediyordu. Sitnikov da ondan geri kalmıyordu. Evliliğin ne olduğu, bir ön yargı mı yoksa bir cinayet mi olduğu konusunda ve insanların nasıl doğdukları, yani eşit olarak mı doğdukları? yoksa bunun tam tersi mi olduğu, aslında kişiliğin ne olduğu konusunda epeyce konuştular. Sonunda iş o raddeye geldi ki Yevdoxia içtiği şaraptan kıpkırmızı olmuş bir elde ve düz tırnaklarıyla akordu bozuk piyanonun tuşlarına vura vura kısık sesle önce çingene şarkıları, arkasından da Seymur Şivif'in Mahmur Granada Uyukluyor romansını söylemeye girişti. Sitnikov ise başına atkısını bağladı ve romansın, ve dudaklarım benimkilerle birleşsin bir yakıcı öpüş de, sözleri söylenirken kendinden geçmiş bir aşık taklidi yaptı. Arkadi nihayet dayanamadı. Beyler, burası artık bedlam gibi bir yer oldu dedi yüksek bir sesle. Pek ender olarak konuşmalara alaycı bir sözcükle katılan Bazarov gürültüyle esnedi. Ayağa kalktı ve ev sahibesiyle vedalaşmadan Arkadi ile birlikte dışarı çıktı. Sidnikov da arkalarından fırladı. E ee, nasıl, nasıl?'' diye soruyordu. Dalkavukça hareketlerle bir sağa bir sola koşarak. ''Ben size dememiş miydim harika biridir?'' diye. ''İşte bu tip kadınlara daha çok ihtiyacımız var. Bir tür yüksek ahlak olgusudur bu kadın.'' ''Senin, babanın işlettiği bu yerde bir yüksek ahlak olgusu mu?'' dedi Bazarov. Parmağıyla o anda yanından geçmekte oldukları meyhaneye göstererek. Sidnikov yine çığlık atar gibi güldü. Ailesinden çok utanırdı, ve beklenmedik bir anda Bazarov'un ona sen demesine sevinsin mi, gücensin mi bilemedi. Birkaç gün sonra valinin balosu oldu. Matyev İliç, şölenin gerçek kahramanıydı. Kent asillerinin başkanı, herkese sıf Matyev İliç e olan saygısı yüzünden geldiğini söyleyip durdu. Vali ise balodada kımıldamadan durduğu anlarda bile emirler yağdırmaya devam etti. Matyev İliç'in hareketlerindeki yumuşaklık... Ancak onun azametiyle ölçülebilirdi. Herkese güler yüz gösteriyordu. Bazılarından tiksinerek, bazılarına ise saygı duyarak hanımların önünde kırılıp dökülüyor ve bir yüksek memurun yapması gerektiği şekilde kocaman, sesli ve hep aynı kahkahayla durmadan gülüyordu. Arka deyi sırtını sıvazladı ve bağırarak ona ''Yeğenciyim'' dedi. Oldukça eski bir frak giymiş olan Bazarova da yanından geçerken, Şöyle yanağının üzerinden dağınık ama hoşgörülü bir bakış ve belli belirsiz ancak ben ve pek çok sözlerinin anlaşılabildiği ama nazik bir mırıltı lütfetti. Sitnikova parmağını uzattı ve gülümsedi. Ama kafasını çevirdikten sonra elbisesinin altına balenli iç etek giymeden ve kirli eldivenlerle ancak saçlarının arasında bir cennet kuşuyla baloya gelmiş olan Kukshinaya evet Kukshinaya bile... Enşente dedi. Çok kalabalıktı. Dans edenler de az değildi. Siviller daha çok duvar boyunca sıkışmışlardı ama askerler içlerinden özellikle de Paris'te 6 hafta kadar kalmış ve orada Zut, Ah Fistre, Pistpist Mon Bibi gibi külhanbey yağızları öğrenmiş bir canla başla dans ediyordu. Adam bu lafları mükemmel bir şekilde gerçek bir Paris şıklığı ile telafiz ediyor ve bu arada J si java yerine si jua muhakkak anlamında absolument diyordu. Kısacası Fransızların bizim onların dilinde melekler gibi koma de ange konuştuğumuza bu kardeşimize inandırmaya gerek. İ i̇nandırmaya gerek duymadıklarında alay edecekleri bir eski Rusya Fransızca lehçesiyle konuşuyordu. Arkadi daha önceden bildiğimiz gibi iyi dans edemiyordu. Bazarov ise hiç dans etmiyordu bir köşeceye sığışmışlardı. Sitnikov da onlara katıldı. Yüzüne aşağılayıcı bir alay ifadesi verip, iğneleyici laflar savurarak meydan okur gibi etrafa bakıyordu ve galiba bundan gerçekten büyük zevk alıyordu. Birdenbire yüzünün ifadesi değişti ve Arkady'e dönüp şaşırmış gibi ''Odinsova geldi'' dedi. Arkady'yi etrafa göz gezdirdi ve salon kapısında dikilen siyah elbiseli uzun boylu kadını gördü. Kadın mağrur duruşuyla arka diye etkilemişti. Eldivensiz elleri düzgün vücudunun iki yanında çok güzel duruyordu. Parlak saçlarından yuvarlak omuzlarına hafif küpeciği dalları çok güzel bir şekilde dökülüyordu. Açık renk gözleri biraz kabarık beyaz alnının altından sakin ve zekice dalgın değil sadece sakin bir şekilde bakıyordu. Ve dudaklarında belirli belirsiz bir gülümseme vardı. Yüzünden sevecen ve yumuşak bir güç dağılır gibiydi. Onunla tanışıyor musunuz diye sordu Arkadi Sitnikov. Biraz ahbaplığımız var. Sizi tanıştırmamı ister misiniz? Belki şu kadrilden sonra. Odinsova Bazarov'un da dikkatini çekmişti. Nedir bu boy pos? dedi Bazarov. Öbür kadınlara benzemiyor. Sitnikov kadrilin bitişini betirdikten sonra bekledikten sonra Arkadi'yi Odinsova'nın yanına götürdü. Fakat Odinsova ile biraz ahbaplığı olduğu bile kuşkuluydu. Konuşurken lafları birbirine karıştırdı. Kadın da ona biraz şaşırmış gibi bakıyordu. Ancak yüzü Arkadiy'in soyadını duyduğu anda mutlu bir ifade aldı. Arkadiy'e Nikolay Petrovic'in oğlu olup olmadığını sordu. "Aynen öyle. Babanızı iki kez gördüm ve hakkında pek çok pek çok şey işittim." diye devam etti Odinsova. "Sizinle tanıştığıma çok sevindim." Bu anda yanına bir yaver uçarcasına yaklaştı ve onu Kadril'e davet etti. Odinsova kabul etti. ''Dans eder misiniz?'' diye saygılı bir şekilde sordu Arkadi. ''Evet, ederim. Neden dans etmediğimi düşündünüz acaba? Yoksa size çok yaşlı mı göründüm?'' ''Rica ederim. Olur mu öyle şey? Öyleyse izninizle sizi Mazurka'ya davet edeyim.'' Odinsova hoş gördüğünü gösterecek şekilde gülümsedi. ''İzninizle'' dedi. Ve Arkady'ya öyle tepeden tepeden değil ama evli kız kardeşlerin çok genç erkek kardeşlerine baktıkları gibi baktı. Odin Sova biraz büyüktü. 29 yaşına girmişti ama Arkadiy onun yanında kendini bir ilkokul öğrencisi gibi hissetmişti. Sanki aralarındaki yaş farkı çok daha fazlaymış gibiydi. Mathieu Vilić, kadının yanına azametli bir görünüşle ve dal kavukça sözlerle yaklaştı. Arkadi bir kenara çekildi ama kadını gözlemeye devam etti. Kadri sırasında da gözlerini ondan ayırmadı. Kavaliyesiyle de, valiyle de aynı rahatlıkla konuşuyor, kafasını ve gözlerini sakin sakin oynatıyordu. Bir iki defa da sessizce güldü. Burnu hemen hemen bütün Ruslarda olduğu gibi biraz kalıncaydı ve teni de pek bürüzsüz değildi. Bütün bunlara rağmen Arkadi böyle güzel bir kadına daha önce hiç rastlamadığını hükmetti. Sesi kulaklarından gitmiyordu. Elbisesinin pilileri bile başkalarınınkinden farklıydı. Daha düzgün ve daha geniş duruyordu ve aynı zamanda hareketleri de yumuşak ve doğaldı. Arkady, Mazurkan'ın ilk notalarıyla birlikte damının yanında dururken yüreğinde bir ürkeklik hissetti ve tam konuşmaya hazırlanırken yalnızca elini saçlarında şöyle bir dolaştırdı ve söyleyecek tek sözlük bile bulamadı. Ama ürkekliği ve heyecanı uzun sürmedi. Odinsova'nın sakinliği ona da geçti. 15 dakika bile geçmemişti ki artık rahatça babasından, amcasından, Petersburg'daki ve köydeki yaşamdan bahsediyordu. Odinsova onu nazik bir ilgiyle yelpazesine hafifçe açıp kapayarak dinliyordu. Öteki kavalyeler kadını dansa davet edince Arkady'in gevezeliği de sona ermek zorunda kalıyordu. Bu arada Sidnikov, Odin Sova'yı iki kez dansa davet etmişti. Kadın geri dönüyor, tekrar oturuyor, yelpazesini alıyor, nefes alışı bile hızlanmıyordu. Arkadi ise onun yanında bulunmaktan, gözlerinin içine, güzel alnına, sevimli, ciddi ve zeki yüzüne bakarak onunla konuşmaktan son derece mutlu, yeniden gevezeliğe başlıyordu. Odin Sova az konuşuyordu ama hayatı iyi tanıdığı sözlerinden anlaşılıyordu. Arkady düşüncelerine bakarak bu genç kadının pek çok şeyi görmüş geçirmiş ve düşünmüş olduğu sonucuna varmıştı. Sidnikov sizi yanıma getirdiğinde yanınızdaki adam kimdi diye sordu. Odinsov Arkady'e "A, onu fark ettiniz demek diye sordu. Bu soruya karşılık Arkady ne hoş bir yüzü var değil mi Bazarov diye biri benim arkadaşım. Arkady arkadaşından söz etmeye koyuldu. Bazarov hakkında, Öyle ayrıntılı şeyler söylüyor ve öyle heyecanlı konuşuyordu ki Odinseva Bazarova döndü ve ona dikkatle baktı. Bu arada Mazurka sona yaklaşıyordu. Damından ayrılmak Arkady'in canını sıkıyordu. Neredeyse bir saattir onunla ne kadar da güzel vakit geçirmişti. Doğrusu bütün bu zaman içinde sürekli olarak kendisini bu kadına minnettar kalması gerekiyormuş gibi hissetmişti. Ama genç yürekler bu duygudan sıkıntı çekmezler. Müzik susmuştu. Mersi dedi Odinsova ayağa kalkarak. Ziyaretime gelmeye söz vermiştiniz. Arkadaşınızı da getirin. Hiçbir şeye inanmama eğilimindeki bir adamı görmek benim için çok ilgi çekici olacak. Fali Odinsova'ya yaklaştı. Yemeğin hazır olduğunu söyledi ve kaygılı bir suratla kadının elini tuttu. Çıkarken Odinsova diye son kez gülümsemek ve selam vermek için geri dönüp baktı. Arkadi eğilerek selam verdi. Genç kadının arkasından baktı ve şu anda benim varlığımı unutmuştur bile diye düşünüp içinde zarif bir kabullenme duygusu hissetti. "E, ee, ne haber?" diye sordu Bazarov Arkadi'ye o köşeceye geri döndüğü zaman. "Zevk aldın mı bari? Biraz önce bir beyefendi bu hanımefendi hakkında ay, ay, ay diyordu. O beyefendi aptalın teki galiba. Ee, sana göre de bu hanım" ''Ay, ay, ay mı yani?'' ''Bu tanıma hiçbir anlam veremedim.'' diye cevapladı Arkadiy. ''Daha neler, ne saf adamsın.'' ''Öyleyse ben senin şu beyefendi'yi anlamıyorum. Odin Sova çok sevimli bir kadın, kesinlikle. Ama öyle soğuk ve hareketlerine o kadar hakim ki... ''Yere bakan nokta nokta bilirsin ya.'' diye atıldı. Pazaro, ''Soğuk davrandığını söylüyorsun. En zevklisi de budur. Dondurma sevmez misin sen?'' ''Belki de'' diye mırıldandı Arkadiy. ''Bu konuda bir hüküm veremeyeceğim. Seninle tanışmak istiyor ve benden seni ona götürmemi rica etti.'' ''Beni nasıl ballandıra ballandıra anlattığını tahmin ediyorum. Ama iyi etmişsin, beni de götür. Nasıl biri olursa olsun, ister taşralı, ister bir dişi aslan olsun, ister kukşina gibi serbest düşünceli bir kadın. Yalnız onunki kadar güzel omuzları daha önce hiç görmedim.'' Bazarov'un utanmazlığı Arkady'in sindirine dokundu. Ama çoğunlukla olduğu gibi onda asıl hoşuna gitmeyen şey yüzünden değildi arkadaşına sistemi. ''Kadınlarda düşünce özgürlüğünü neden hoş görmek istemiyorsun ki?'' dedi alçak sesle. ''Şundan birader, bence kadınlar arasında yalnızca gudubetler özgürce düşünürler.'' Konuşma burada kesildi. İki delikanlı yemekten hemen sonra gittiler. Kukşina sinirli sinirli ama çekinerek arkalarından güldü. Ne biri ne de öbürü kendisine ilgi göstermedikleri için gururu derinden yaralanmıştı. Baloda geç saate kadar kaldı ve gecenin dördünde Sitnikov'la Paris usulü polka mazurka yaptı. Bu öğretici gösteriyle vali beyin balosu sona erdi. Ertesi gün Odinsova'nın kaldığı otelin merdivenlerini Arkadi ile birlikte çıkmakta olan Bazarov ona şöyle diyordu. ''Bakalım, bu hanım memelilerin hangi sınıfına giriyormuş? Burada düzgün olmayan bir şey var. Burnum kokusunu alıyor. ''Sana şaşırıyorum.'' diye haykırdı Arkady. ''Nasıl olabilir? Sen, Bazarov, bu dar ahlak anlayışını sen destekleyeceksin ha? Bu anlayış...'' ''Ne tuafsın.'' diye ilgisiz bir şekilde onun sözünü kesti Bazarov. ''Bilmiyor musun? Dilimizde kardeşlerimiz için düzgün olmayan, düzgün anlamına gelir.'' Yani onda iş var demektir. Onun garip bir şekilde evlendiğini bugün sen söylemedin mi? Gerçi bence zengin bir ihtiyarla evlenmek hiç de garip bir şey değil. Aksine akıllıca bir şeydir. Şehirdeki dedikodulara inanmıyorum. Ama ben kültürlü vali beyin dediği gibi bu dedikoduların doğru olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Arkady cevap vermedi ve odanın kapısını çaldı. Üniformalı genç bir uşak İki arkadaşı Rus otellerindeki bütün odalar gibi çok kötü döşenmiş ama çiçeklerle bezenmiş büyük bir odaya aldı. Biraz sonra Odinsova sade bir sabah elbisesi giymiş olarak göründü. Arkady ona Bazarov'u tanıttı ve gizli bir şaşkınlıkla fark etti ki Bazarov sanki utanmıştı. Buna karşılık Odinsova akşamki gibi son derece sakindi. Bazarov da utandığını ve canının sıkılmaya başladığını hissediyordu. Al işte sana, bir karıdan korktun diye aklından geçirdi. Ve Sinnikov'dan aşağı kalmayan bir biçimde bir koltuğa sere serpe oturarak abartılı bir rahatlıkla konuşmaya başladı. Odinsova ise parlak gözlerini ondan ayırmıyordu. Anna Sergeyevna Odinsova, yakışıklılığıyla ün salmış bir dolandırıcı ve kumarbaz olan Sergei Nikolovic Loktev'in kızıydı. Babası 15 yıl kadar Petersburg ve Moskova'da tutunduktan ve epey gürültüler kopardıktan sonra kumarda her şeyini kaybetmiş ve köye yerleşmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre sonra da küçücük servetini kızları 20 yaşındaki Anna ve 12 yaşındaki Katerina'ya bırakarak ölmüştü. Kızların annesi yoksul düşmüş Prens Hay'nin soyundandı. Kocasının çok güçlü olduğu bir sırada Petersburg'da ölmüştü. Babasının ölümünden sonra annenin durumu çok zorlaştı. Petersburg'da aldığı parlak eğitim onu çiftlik ve ev işlerine, ıssız köy yaşamına hazırlamamıştı. Bütün o bölgede kesinlikle hiç kimseyi tanımıyordu. Akıl danışabileceği hiç kimse yoktu. Babası komşularla görüşmekten kaçınmaya gayret etmişti. O onlardan nefret etmiş, onlar da her biri kendine göre ondan nefret etmişlerdi. Ama kendini kaybetmedi. Ve hemen teyzesi Prenses Avdotya Stepanolna He'yi yanına çağırdı. Bütün kötü kalpli ve kibirli ihtiyar kadın yeğeninin evine yerleştikten sonra iyi odaların hepsini kendisine ayırdı. Sabahtan akşama dek homurdanıp söylenip duruyor ve yanında sahip olduğu tek kölesi olan ve mavi şeritli aşınmış benekli bir üniforma ve üç köşeli şapka giyen suratsız uşağı olmadan bahçede dolaşmaya bile çıkmıyordu. Anna teyzesinin bütün kaprislerine sabırla katlanıyor, yavaş yavaş kız kardeşinin eğitimiyle ilgileniyordu ve bu ıssız yerde soluk, solup gitmek düşüncesini de galiba artık kabullenmişti. Ama kader ona başka yazı yazmıştı. Odinsov diye biri rastlantıyla onu gördü. 46 yaşlarında çok zengin, garip, evhamlı, şişman, ağır ve suratsız bir adam olan Odinsov yine de budala ve kötü biri değildi. Anna aşık oldu ve evlenme teklif etti. Anna onun karısı olmayı kabul etti. Adam Anna ile 6 yıl kadar birlikte yaşadı ve ölürken bütün servetini ona bıraktı. Anna Sergeyevna kocasının ölümünden sonra 1 yıl kadar köyden çıkmadı. Daha sonra kız kardeşiyle birlikte yurt dışına gittiler. Ancak sadece Almanya'da kaldılar, sıkıldılar ve nokta nokta kentinden 40 verst kadar uzakta bulunan sevgili Nikolsköy evlerine döndüler. Burada Anna Sergeyevna'nın mükemmel döşenmiş, harika bir evi ve limonluklu güzel bahçesi vardı. Merhum Odinsov hiçbir şeyi esirgememişti. Anna Sergeyevna kente çok ender olarak çoğunlukla iş için gidiyor ve kısa süre kalıyordu. Vilayette onu sevmezlerdi. Odinsov evliliği konusunda korkunç yaygaralar koparıyor Hakkında akla hayale gelmeyecek şeyler anlatıyorlar, babasının dal dalaverelerinde ona yardım ettiğini, yurt dışına da boşu boşuna değil ortaya çıkan kötü sonuçları örtbas etme gereğinden gittiğini ileri sürüyorlardı. ''Nedenini anlıyorsunuz ya'' diye ekliyorlardı öfkeci, öfkeli anlatıcılar. ''Feleyn çemberinden geçmiş'' diyorlardı onun için. Vilayette tanınan bir nükleci de çoğu zaman ''hem de ne çemberlerden geçmiştir'' diye ekliyordu. Bütün bu dedikodular kulağına kadar gelse de bunları duymazlıktan geliyordu. Özgür ve oldukça kararlı bir kişiliği vardı. Odinsova koltuğun arkalığını yaslanarak oturuyor ve bir elin diğerinin üzerine koymuş Bazarov'u dinliyordu. Bazarov her zamankinin tersine oldukça fazla konuşuyordu ve açıkçası muhatabını meşgul etmeye çalışıyordu. Arkady buna bir kere daha hayret etti. Bazarov'un amacına ulaşıp ulaşamadığına karar verememişti. Anna Sergeyevna'nın ne yüzünden ne gibi izlenimler edindiğini anlamak zordu. Hep aynı, sevecen, ince yüz ifadesini koruyordu. Harkulade gözleri dikkatle ama sakin bir dikkatle parlıyordu. Ziyaretin ilk dakikalarında Bazarov'un pek çetrefil konuşması, Odinsova'nın üzerinde pek de hoş olmayan bir etki, adeta kötü bir koku, veya keskin bir ses etkisi yapmıştı ama Bazarov'un mahcup olduğunu hemen anladı ve hatta bu durum hoşuna bile gitti. Ona itici gelen tek şey bayağılıktı. Bayağılık konusunda ise hiç kimse Bazarov'u suçlayamazdı. O gün Arkady şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Bazarov'un Odinsova ile zeki bir kadınla konuşur gibi kendi inançlarından ve görüşlerinden konuşacağını bekliyordu. Çünkü Odinsova, hiçbir şeye inanmama cesaretine sahip bir adamı dinlemek istediğini kendisine söylemişti. Ama bunun yerine Bazarov tıptan, homeotapiden, botanikten bahsediyordu. Odinsova'nın inzivadayken vakit kaybetmediği ortadaydı. Birkaç iyi kitap okumuştu ve söyleyeceklerini doğru bir Rusça ile ifade ediyordu. Sözü müziğe getirdi ama Bazarov'un sanatı kabul etmediğini fark edince yavaş yavaş botaniğe geri döndü. Gerçi tam da arkadi halk ezgilerinin önemi konusunda konuşmaya başlamıştı. Odinsova ona karşı yine küçük erkek kardeşi gibi davranmaya devam ediyordu. Anlaşılan arkadideki gençliğin saflığına ve iyiliğine değer veriyordu. Hepsi buydu. Sohbet çeşitli konularda acele etmeden canlı bir şekilde 3 saatten biraz fazla devam etti. İki arkadaş sonunda kalktılar ve vedalaşmaya koyuldular. Anna Sergeyevna ikisine de okşarcasına baktı. İkisine de güzel beyaz elini uzattı ve biraz düşündükten sonra kararsız ama güzel bir gülümsemeyle şöyle dedi. ''Beyler, eğer sıkılmaktan korkmazsanız Nikolsko'ya e, evime gelin.'' ''Rica ederim Anna Sergeyevna'' diye haykırdı arkadi. ''Özel bir mutluluk duyarım.'' ''Ya siz, Monsieur Bazarov?'' Bazarov sadece eğildi ve Arkady'yi son kez şaşırttı. Arkady arkadaşının yüzünün kızardığını fark etmişti. E nasıl?'' dedi sokakta Bazarov'a. ''Hala aynı düşüncede misin? Ay ay ay mıymış?'' ''Ne bileyim ben? Gördün ya kendini nasıl da dondurmuş?'' diye itiraz etti Bazarov ve biraz sustuktan sonra ekledi. Prenses mübarek kendisine ne kadar hakim bir kadın. Arkasında uzun, kuyruklu elbisesi, başında da tacı eksik. ''Bizim prensesler böyle Rusça konuşmazlar.'' dedi arkadi. ''Feleğin çemberinden geçmiş birader, bizim ekmeğimizden yemiş.'' ''Ne olursa olsun güzel kadın.'' dedi arkadi. ''O ne vücut öyle?'' diye devam etti Bazarov. ''Sanki biraz önce anatomi dersindeydim.'' ''Kes Allah aşkına, Yevgeni bu söylediklerin hiçbir şeye benzemiyor.'' ''Ee kız hanım evladı.'' ''Dedim ya birinci kalite evine gitmeli.'' ''Ne zaman?'' Olsa olsa öbür gün olur. Burada ne yapacağız ki? Kukshinayla şampanya mı içeceğiz? Senin akraban şu liberal yüksek memuru mu dinleyeceğiz? Öbür gün veda ederiz. Üstelik babamın çiftliği de oradan pek uzak değil. Zaten Nikolsko'ya nokta nokta yolunun üzerinde değil mi? Evet. Optime. İşi uzatacak bir şey yok. Yalnız aptallar işi uzatırlar. Ha bir de sivri akıllılar. Sana dedim ya. O ne müthiş bir vücut. Üç gün sonra iki arkadaş Nikol... Nikolskaya yolunda ilerliyorlardı. Pırıl pırıl çok sıcak olmayan bir gündü ve arabanın besili atları sarılmış ve örülmüş kuyruklarını hafifçe sallayarak uyumlu bir şekilde koşuyorlardı. Arkady yola baktı ve nedenini kendisi de bilmeksizin gülümsedi. Beni kutlamalısın diye bağırdı birden. Bazarov, bugün Haziran'ın 22'si. ''İsmimi aldığı meleğin isim günü. Bakalım benim hakkımda neler düşünüyor. Bugün beni eve bekliyorlar.'' diye ekledi sesini alçaltıp. ''Ne yapalım beklesinler. Ne önemi var?'' Anna Sergeyevyan'ın yaşadığı malikane, yeşil çatısı, beyaz sütunları ve ana girişinin üzerinde İsa'nın direlişi sahnesini İtalyan tarzında temsil eden Alfrescos'u bulunan sarı taştan yapılmış bir kilisenin yakınında yumuşak eğimli, çıplak bir tepede bulunuyordu. İlk planda görülen kollarını açmış miğfelli esmer savaşçı yuvarlak çizgileriyle özellikle dikkati çekiyordu. Kilisenin arkasında saman kaplı damlarının üzerinde bir görünüp bir kar bolan bacalarıyla uzun bir köy iki sıra halinde uzanıyordu. Beyin evi kiliseyle aynı tarzda bizde Alexander tarzı diye bilinen tarzda yapılmıştı. Bu ev de aynı şekilde sarı boyayla boyanmıştı ve yeşil bir çatısı, beyaz sütunları ve armalı bir alınlığı vardı. Vilayet mimarı her iki binayı da anlamsız ve kendi deyimiyle keyfi yeniliklere tahammül edemeyen merhum Odinsov'un onayını alarak yapmıştı. Eski bahçenin koyu renk ağaçları iki yandan eve bitişiyor, iki yanında da budanmış köknarların bulunduğu bir yol ana kapıya kadar uzanıyordu. Dostlarımızı üniforma giymiş, uzun boylu iki uşak sofada karşıladı. İçlerinden biri hemen baş uşağı aramaya koştu. Siyah, fraklı şişman bir adam olan baş uşak hemen geldi ve konukları halı kaplanmış merdivenden çıkararak her türlü tuvalet gereçleriyle birlikte iki karyolanın bulunduğu özel hazırlanmış bir odaya götürdü. Görünüşe bakılırsa evde sıkı bir düzen hakimdi. Her şey tertemizdi bakanlıkların kabul salonlarındaki gibi her tarafta hoş bir koku vardı. Anna Sergeyevna yarım saat sonra yanlarına gitmenizi rica ediyorlar dedi Boşşak. Şimdilik bir emriniz olacak mı? Hiçbir emrimiz olmayacak sayın bayım diye cevap verdi Bazarov. Yalnız bir kadehçi vodka getirmeyi lütfederseniz... Başüstüne efendim dedi Boşşak biraz şaşkın ve çizmelerini gıcırtadarak uzaklaştı. İyi bir prenses de Arkadya. ''Senin benim gibi koyu aristokratları daha ilk görüşmeden sonra evine çağırdı. Özellikle de ben, müstakbel bir hekim, üstelik de bir hekimoğlu, bir diakos torunu. Sahi, sen benim gibi bir diakos torunu olduğumu biliyor muydun?'' ''Speranski gibi'' diye de ekledi Bazarov, kısa bir süre sustuktan ve dudaklarını çarpıttıktan sonra. ''Bu hanım kendini çok şımartmış yine de. Ah ah bu hanım kendini ne kadar şımartmış.'' Frak mı giysek ne dersin? Arkadi sadece omzunu kaldırmakla yetindi. Fakat pek fazla olmasa bile o da şaşırmıştı. Yarım saat sonra Arkadi ile Bazarov oturma odasına indiler. Bu geniş, yüksek tavanlı, oldukça şatafatlı döşenmiş ama özel bir sevgi yansıtmayan bir odaydı. Ağır ve pahalı mobilyalar, altın yaldızlı dalları olan kahverengi duvar kağıtlarıyla kaplı duvarlar boyunca resmi bir şekilde dizilmişti. Merhum Odinsov, bu mobilyaları komisyoncu ve tanınmış bir tüccar olan bir arkadaşı vasıtasıyla Moskova'dan getirmişti. Ortadaki divanın üzerinde buruşuk suratlı, sarışın bir adamın portresi asılıydı ve galiba konuklara kötü kötü bakıyordu. ''Kendileri olmalı'' diye fısıldadı Bazarov arka diye ve burun kıvırarak ekledi. ''Kaçsak mı?'' Ama tam o anda ev sahibesi içeri girdi. Üzerinde çizgi film, hafif bir elbise vardı. Kulaklarının arkasını alıp dümdüz taradığı saçları temiz ve taze yüzüne genç kız görünüşü veriyordu. ''Sözünüzü tuttuğunuz için teşekkür ederim.'' diye söze başladı. ''Bir süre konuğum olan burada, burası aslında pek kötü bir yer değildir. Sizi kız kardeşimle tanıştırırım. Güzel piyano çalar. Monsieur Bazarov sizin için fark etmez.'' Ama siz, Monsieur Kirsanov, galiba müziği seviyorsunuz. Kız kardeşimden başka ihtiyar teyzem de bende kalıyor. Ayrıca bir komşumuzda zaman zaman iskambil oynamaya bize gelir. İşte bütün topluluğumuz bu kadar. Şimdi oturalım. Odinsova bu kısa konuşmayı sanki ezberlemiş gibi çok açık seçik yapmıştı. Sonra arka diye döndü. Annesinin arka diğin annesini tanıdığı ve hatta onun Nikolay Petrovich olan aşkının sırdaşı olduğu ortaya çıktı. Arkadi heyecanla merhumeden söz etmeye başladı. Bu arada Bazzaro ise albümlere bakmaya koyuldu. Ne kadar dostlu bir çocuk oldum diye düşündü kendi kendine. Mavi tasmalı güzel bir tazı patilerini döşemeye vura vura oturma odasına girdi. Arkasından da 18 yaşlarında siyah saçlı, esmer, hatları biraz yuvarlak ama sevimli bir yüzü Pek iri olmayan koyu renk gözleri olan bir genç kız içeri girdi. Elinde içi çiçeklerle dolu bir sepet tutuyordu. İşte size bizim Katya'yı tanıştırayım dedi Odinsova bir baş hareketiyle kızı göstererek. Katya hafifçe dizlerini kırdı. Ablasının yanına oturdu ve çiçekleri ayırmaya koyuldu. Adı Fifi olan Tazı kuyruğunu sallayarak sırayla iki konağa yaklaştı ve soğuk burnuyla ikisinin de ellerine dokundu. ''Bunların hepsini sen mi topladın?'' diye sordu Odinsova. ''Ben topladım.'' diye yanıtladı Katya. ''Teyzem çaya gelecek mi dersin?'' ''Gelecek.'' Katya konuşurken sevimli bir şekilde utanarak ve içtenlikle gülümsüyor ve garip bir ciddiyetle aşağıdan yukarı doğru bakıyordu. Her şeyiyle henüz genç ve toydu. Sesi de yüzündeki incecik tüylerde, avuçlarındaki beyazımsı yuvarlaklarla pembe elleri de hafifçe büzdüğü omuzları da hep yüzü kızarıyor ve sık sık nefes alıyordu. Odinsova, Bazarov'a döndü. ''Nezaketiniz yüzünden resimlere bakıyorsunuz Yevgeni Vasilievich diye söze başladı. ''Aslında ilginizi çekmiyor. İyisi mi bize katılın da şundan bundan tartışalım.'' Bazarov yaklaştı. ''Ne konuda tartışmamızı emredersiniz efendim?'' dedi. ''Hangi konuda isterseniz, sizi uyarıyorum. Ben korkunç bir tartışmacıyımdır.'' ''Siz mi?'' Ben buna şaşıyor gibisiniz. Neden? Çünkü görebildiğim kadarıyla sizin sakin ve soğukkanlı bir yaratılışınız var. Oysa tartışmak için heyecanlı olmak gerekir. Beni bu kadar kısa sürede nasıl tanıyabildiniz? Birincisi ben sabırsız ve inatçı biriyimdir. İsterseniz Katya'ya sorun. İkincisi her şeye çok kolay kapılırım. Bazarov Anna Sergeevna'ya baktı. Belki de öyledir. Siz daha iyi bilirsiniz. Madem tartışmak istiyorsunuz, buyurun o zaman. Albümünüzde İsviçre'nin Saksonya bölgesinden manzaralara bakıyordum. Ama siz bunların beni ilgilendirmeyeceğini söylediniz. Böyle dediniz çünkü bende bir sanat anlayışının olmadığını düşünüyorsunuz. Evet, gerçekten de benim bir sanat anlayışım yok. Ama bu manzaralar beni jeolojik açıdan, örneğin dağların oluşumu açısından ilgilendirmiş olabilirdi. Kusura bakmayın ama bir jeolog olarak... Daha çok bir kitaba özel bir esere başvurursunuz, bir resme değil. Bir tek resim bana bir kitabın on sayfasında anlatılandan daha açık bilgi verir.'' Anna Sergeyevna kısa bir süre sustu. ''Gene de sanattan zerre kadar anlamıyorsunuz değil mi?'' dedi dirseğini masaya dayayarak. Ve bu hareketiyle yüzünü Bazarov'a yaklaştırarak ''Onsuz nasıl yaşıyorsunuz?'' ''Sormama izin verin, sanat neye lazımdır ki?'' Hiç olmazsa insanları tanımaya ve öğrenmeye. Bazarov gülümsedi. Birincisi, bunun için hayat deneyimi diye bir şey vardır. İkincisi, size şunu söyleyeyim. Tek tek insanları incelemek için emek harcamaya değmez. Bütün insanlar gerek vücut, gerekse ruh olarak birbirine benzer. Her birimizin beyni, dalağı, yüreği, ciğerleri aynı şekildedir. Manevi nitelik denen şeyler de herkeste bir ve aynıdır. Küçük biçim değişiklikleri hiçbir anlam ifade etmez. Bütün diğer insanlar hakkında hüküm vermek için bir tek insan yeterlidir. İnsanlar bir ormandaki ağaçlar gibidir. Hiçbir botanikçi her ağaçla tek tek ilgilenmez. Acele etmeden çiçekleri ayırmakta olan Katya sözlerini hayretle Bazarov'a kaldırdı ve onun hızlı ve dikkatsiz bakışıyla karşılaşıp kulaklarının ucuna kadar kızardı. Anna Sergeyevna kafasını salladı. Ormandaki ağaçlar gibi diye tekrarladı genç kadın. Şu halde size göre aptal insanla akıllı insan arasında iyi insanla kötü insan arasında bir fark yok öyle mi? Hayır bir fark var. Hasta insanla sağlam insan arasındaki gibi bir fark. Veremli birinin ciğerleri yapıları aynı da olsa sizinkiyle bizimki gibi değildir. İnsan vücudundaki illetlerin nedenlerini aşağı yukarı biliyoruz. Manevi hastalıklar ise kötü eğitimden, küçük yaşlardan itibaren insanların kafasını dolduran her türlü ıvır zıvırdan, kısacası toplumun rezil durumundan kaynaklanmaktadır. Toplumu düzeltirseniz hastalıklar da olmayacaktır. Bazarov bütün bunları söylerken içinden de sanki ister inan, ister inanma, benim için hepsi bir'' diye geçirir gibiydi. Uzun parmaklarını favorilerinde gezdiriyor, gözleri ise köşelerde dolaşıyordu. ''Ve siz sanıyorsunuz ki,'' dedi Amna Sergeyevna, ''toplum düzelince aptal insanlar da kötü insanlarda kalmayacak, öyle mi?'' ''En azından toplumun doğru yapılanması halinde insan aptal mı, akıllı mı, kötü mü, iyi mi hiç fark etmeyecek.'' ''Evet, anlıyorum. Herkesin dalağı bir ve aynı olacak.'' ''Aynen öyle hanımefendi.'' Odinsova Arkadi'ye döndü. ''Sizin fikriniz nedir Arkadiy Nikolaevich?'' Yevgeni ile aynı fikirdeyim diye cevap verdi Arkadiy. Katya ona yan gözle baktı. ''Beni şaşırtıyorsunuz baylar'' dedi Odinsova. ''Ama sizinle daha çok konuşacağız. Şu anda teyzemin çay içmek için geldiğini işitiyorum. Onun kulaklarına merhamet etmeliyiz.'' Anna Sergeyevna'nın yumruk kadar buruşuk suratlı ve kır perukasının altından kötü gözlerle bakan zayıf ve ufak tefek teyzesi Prenses H. içeri girdi ve konukları belli belirsiz eğilerek selamladı. Ondan başka hiç kimsenin oturma hakkı bulunmayan kadife kaplı geniş koltuğa çöktü. Katya ayaklarının altına bir tabure koydu. İhtiyar kadın Katya'ya teşekkür etmedi. Hatta yüzüne bile bakmadı. Sadece çelimsiz vücudunun hemen hemen tamamını örten sarı şalın altında ellerini oynattı. Prenses sarı rengi seviyordu. Kafasındaki başlıkta bile parlak sarı kurdeleler vardı. ''İyi uyudunuz mu teyzeciğim?'' diye sordu Odinsova sesini yükselterek. ''Bu köpek yine burada.'' diye humurdandı ihtiyar kadın ve Fifi'nin kendisine doğru kararsız bir iki adım attığını fark edip bağırdı. ''Hoşt! Hoşt!'' Katya Fifi'yi çağırdı ve ona kapıyı açtı. Fifi gezmeye götürecekleri umuduyla sevinç içinde dışarı fırladı ama kapının arkasında tek başına kalınca yerleri tırmalamaya ve ince, keskin bir sesle havlamaya başladı. Prenses kaşlarını çattı. Katya dışarı çıkmak üzereydi. Çay hazırdır sanırım dedi Odinsova. Gidelim baylar, teyzeciğim buyurun çay içelim. Prenses bir şey demeden koltuğundan kalktı ve oturma odasından ilk önce o çıktı. Onun ardından herkes yemek odasına yöneldi. Uşak üniforması giymiş bir kazak çocuğu yine kimsenin oturmadığı prensese ait üzerine yastıklar konulmuş bir koltuğu gürültüyle masadan çekti. Prenses kendini koltuğa bıraktı. Çayları dolduran Katya, üzeri rengarenk armalı bir fincanı ilk olarak ona uzattı. İhtiyar fincanına bal koydu ve birden hırıltılı bir sesle, ''Prensiven ne yazıyor?'' diye sordu. Hiç kimse ona karşılık vermedi. Bazarov ve Arkady bir süre sonra bu ihtiyar kadına saygılı davranılsa da önem verilmediğini sezdiler. Bazarov, Prens soyundan geldiği için resmiyet olsun diye böyle davranıyorlar diye düşündü. Çaydan sonra Anna Sergeyevna gezmeyi teklif etti. Ama yağmur serpelemeye başladı ve prenses dışında bütün topluluk oturma odasına geri döndü. İskambil oynamayı seven komşu geldi. Porfiri Platonich adındaki bu şişmanca, kır saçlı, sanki törpülenmiş gibi kısacık bacaklı adam son derece nazik ve komik biriydi. Daha çok Bazarov'la sohbet eden Anna Sergeyevna ona eski moda bir kağıt oyunu olan preferans oyununda kendilerine karşı oynamak isteyip istemediğini sordu. Bazarov kendisini bekleyen kasaba hekimliği görevine önceden hazırlanmasının iyi olacağını söyleyerek kabul etti. Dikkatli olun dedi Anna Sergeyevna. Porfiry Platonic ile biz sizi yeneriz. Katya sen de Arkadiy Nikolaevich'e bir şeyler çal. Müziği seviyor biz de dinleriz. Katya isteksiz isteksiz piyanoya yaklaştı. Arkadyi de müziği sevmesine karşın kızın arkasından gönülsüzce gitti. Odinsova kendisini oradan uzaklaştırıyormuş gibi geldi ona. Oysa onun yüreğinde, onun yaşındaki her genç adamın yüreğinde olduğu gibi belirsiz ve bunaltıcı bir his, aşkı haber veren önsiziye benzer bir duygu çoktan köpürmeye başlamıştı. Katya piyanonun kapağını kaldırdı ve Arkadiye bakmadan yavaşça ''Size ne çalayım?'' dedi. ''Ne isterseniz?'' diye cevapladı Arkady kayıtsız bir şekilde. ''Daha çok hangi tür müziği seversiniz?'' diye tekrarladı Katya. Duruşunu değiştirmeden ''Klasik müziği'' diye aynı kayıtsız ses tonuyla yanıtladı Arkady. ''Mozart'ı sever misiniz?'' ''Mozart'ı severim.'' Katya, Mozart'ın de Minör sonata fantasyasını aldı. Çok güzel çalıyordu. Gerçi biraz ciddi ve kuruydu çalışı ama gözlerini notalardan ayırmadan ve dudaklarını iyice sıkmış olarak hareketsiz ve dimdik tutuyordu. Ancak sonatın sonuna doğru yüzü alev alev yanmaya başladı ve bir tutam dalgalı saç koyu renk kaşının üzerine düştü. Arkady özellikle sonatın son bölümü tasasız, kaygısız bir melodinin büyüleyici neşesinden sonra aniden acıklı, hemen hemen trajik bir hüzünün sağanak halinde ortaya çıktığı bölüm etkiledi. Ancak Mozart'ın notalarıyla kendisinde uyanan düşünceler Katya'ya yönelik değildi. Kıza bakarken şöyle düşünüyordu. Doğrusu bu hanımefendi hiç de kötü çalmıyor. Ayrıca kendisi de pek fena sayılmaz. Katya sonatı bitirdikten sonra ellerini klavyeden çekmeden yeter mi diye sordu. Arkady ona daha fazla zahmet vermeye cüret edemeyeceğini söyledi ve Katya ile Mozart hakkında konuşmaya başladı. Ona bu sonatı kendisinin mi seçtiğini Yoksa birisinin mi tavsiye ettiğini sordu. Ama Katya ona bir tek sözcükle yanıt verdi. Kız saklanmış, içine kapanmıştı. Böyle olduğu zamanlar hemencecik dışı açılmazdı. Bu zamanlarda yüzü inatçı ve hemen hemen donut bir ifade alırdı. Çekingen değildi ama çevresine karşı güvensizdi ve kendisini yetiştiren ablası tarafından biraz ürkek hale getirilmişti. Tabii ki ablası bunun farkında değildi. Arkady geri gelmiş olan Fifi'yi yanına çağırıp bir şey yapmış olmak için şefkatli bir gülümsemeyle köpeğin kafasını okşamaya başladı. Katya tekrar çiçeklerini eline almıştı. Bu arada Bazarov durmadan kaybediyordu. Anna Sergeyevna ustaca kağıt oynuyordu. Porfiry Platon de işte kendini kurtarabiliyordu. Bazarov kayba az da olsa oyundan yenik çıktı ama bu durum onun için yine de hoş bir şey değildi. Akşam yemeğinden sonra Ar Anna Sergeyevna sözü yine botaniğe getirdi. Yarın sabahtan yürüyüşe çıkalım dedi Bazarov'a. Sizden tarla bitkilerinin latince adlarını ve özelliklerini öğrenmek istiyorum. Latince isimleri ne yapacaksınız diye sordu Bazarov. Her şeyde bir düzen olmalı diye cevap verdi Anna Sergeyevna. Arkadi arkadaşıyla kendilerine ayrılan odada yalnız kaldıktan sonra ne harika bir kadın şu Anna Sergeyevna diye haykırdı. Evet diye cevapladı Bazarov. Akıllı bir kadın ama feleğin çemberinden geçmiş. Bunu ne anlamda söylüyorsun Yevgenin Vasilyeç? İyi anlamda. İyi anlamda azizim. Arkadiy Nikolaiç. Eminim mülkünü de mükemmel idare ediyordur. Ama harika olan o değil. Asıl kız kardeşi. Nasıl? Şu esmer kız mı? Evet, o esmer kız. Hem körpe, hem eldeymiş, hem ürkek, hem sessiz. Yani ne istersen var onda. Asıl onunla ilgilenmeli. İstediğin hale getirebilirsin onu ama öbürü kim bilir kaçın kurası. Arkady, Bazarov'a hiçbir şey söylemedi ve ikisi de kafalarında ayrı ayrı düşüncelerle uykuya daldılar. Anna Sergeyevna da o gece konuklarını düşünüyordu. Yapmacıksız davrandığı ve düşüncelerini en keskin biçimde söylediği için Bazarov hoşuna gitmişti. Onda daha önce hiç karşılaşmadığı ama ilgisini çeken yeni bir şey görüyordu. Anna Sergeyevna oldukça tuhaf bir insandı. Hiçbir ön yargısı, hatta hiçbir güçlü inancı olmadığı için hiçbir şey karşısında boyun eğmez ve hiçbir yere gitmezdi. Pek çok şeyi apaçık görür, pek çok şeyle ilgilenir ve hiçbir şey onu tam olarak tatmin etmezdi. Aslında tam anlamıyla tatmin olmak istediği de kuşkuluydu. Zekası hem her şeyi merak eder hem de ilgisiz kalırdı kuşkuları hiçbir zaman unutma derecesinde sona ermez ve hiçbir zaman kaygı derecesine varmazdı varlıklı ve bağımsız biri olmasaydı belki de mücadele yatılır ihtirasın ne olduğunu öğrenirdi ama zaman zaman canı sıkılsa da rahat yaşıyordu ve günlerini acele etmeden ancak pek nadiren heyecanlanarak geçirmeye devam ediyordu kimi zamanlar onun da gözlerinin önünde gök kuşağının renkleri alev alırdı ama bu renkler sönünce dinleniyor ve kaybolduklarına üzülmüyordu. Hayal gücü alışılmış ahlak kurallarına göre hoşgörülenin sınırları dışına taşıyordu. Fakat o zamanlarda bile kanı büyüleyici hatlara sahip, sakin vücudunda eskisi gibi sakin sakin dolaşıyordu. Bazen kokulu sularla banyo yaptıktan sonra sıcacık ve gevşemiş olarak hayatın bir hiç olduğunu, kaderlerini, harcanan emekleri, ve yapılan kötülükleri hayal ederdi. Ruhu birdenbire cesaretle dolar, yüce isteklerle kaynardı. Ama yara açık bir pencereden bir rüzgar esmeye görsün. Anna Sergeyevna iki büklüm olur, sızlanmaya başlar ve neredeyse öfkelenirdi. O anda onun için tek gerekli şey bu iğrenç rüzgarın üzerine doğru esmemesiydi. Aşık olmayı becerememiş bütün kadınlar gibi o da bir şey isterdi ama ne istediğini tam olarak bilmezdi. Daha doğrusu ona her şeyi istiyormuş gibi gelirdi ama aslında hiçbir şey istemezdi. Merhum Odinsov zar zor katlanmıştı ve şapşal, ağır, ağırkanlı, sıkıcı, uyuşuk ve güçsüz yaratıklar saydığı erkeklere karşı içini gizli tiksinme duygusu sarmıştı. Bir keresinde yurt dışındayken yüzünde bir şövalye ifadesi bulunan açık alnının altında gururlu, mavi gözleriyle bakan genç ve yakışıklı bir adama rastlamıştı. Bu adam onun üzerinde kuvvetli bir etki yapmış ama bu bile onun Rusya'ya geri dönmesine engel olmamıştı. Muhteşem yatağında dantelli astıkların üzerinde incecik ipek örtünün altında yatarken tuhaf adam bu hekim diye düşünüyordu. Anna Sergeyevna babasının şatafatı olan düşkünlüğünü bir parça olsa da ondan miras almıştı. Günahkar ama iyi yürekli bir insan olan babasını çok severdi. Babası ise ona tapardı. Onunla yaşıtıymış gibi arkadaşça şakalaşır, ona tam olarak güvenir ve akıl danışırdı. Annesini zar zor hatırlıyordu. Tuhaf adam bu hekim diye bir kez daha tekrarladı içinden. Uzandı, gülümsedi, ellerini başının arkasına koydu. Sonra gözlerini aptal bir Fransız romanının bir iki sayfasında dolaştırdı. Kitabı elinden düşürdü. Tertemiz ve hoş kokulu çarşafların içinde tertemiz ve soğuk bir vücutla uyuyakaldı. Ertesi sabah Anna Sergeyevna kahvaltıdan hemen sonra Pazaroğlu'la birlikte bitkiler üzerinde çalışmak için dolaşmaya çıktı ve ancak öğle yemeğinden önce döndü. Arkady hiçbir yere gitmedi ve bir saat kadar Katya ile vakit geçirdi. Katya'nın yanında sıkılmalı. Akşamki sonatı tekrar dinlemek için kız onu kendisi çağırmıştı ama Odinsova nihayet geri döndüğünde Arkady onu görür görmez bir anda yüreğinin sıkıştığını hissetti. Genç kadın bahçede biraz yorgun yürüyordu. Yanakları kızarmıştı ve gözleri yuvarlak hasır şapkasının altında her zamankinden daha çok parlıyordu. Parmaklarının arasında bir kır çiçeğinin incecik sapını döndürüyordu. İnce şalı dirseklerine şapkasının geniş gri kurdeleleri de göğsüne düşmüştü. Bazarov kendinden emin ve her zamanki gibi savruk bir biçimde onun arkasından yürüyordu. Ancak yüzündeki neşeli ve hatta şefkatli ifade Arkady'in hoşuna gitmedi. Dişlerinin arasından merhaba diye mırıldanan Bazarov odasına yollandı. Odinsova ise dalgın bir şekilde Arkady'in elini sıktı ve o da yanından geçip gitti. Merhaba diye içinden geçirdi Arkady. Acaba bugün hiç görüşmemiş miydik? Zaman malum meseledir, bazen kuş gibi uçar. Bazen de solucan gibi sürüne sürüne gider. Ama insanın en çok hoşuna giden, zamanın çabuk mu, yavaş mı, nasıl geçtiği fark edilmeden geçip gitmesidir. Arkadi ve Bazarov, Odinsova'nın evinde işte tam bu şekilde 15 gün geçirdiler. Buna Odinsova'nın evinde ve yaşamında kurduğu düzende kısmen yardım etti. Genç kadın bu düzeni çok sıkı bir şekilde sürdürüyor ve başkalarının da ona uymak zorunda bırakıyordu. Gün içinde her şey belli bir zamanda yapılıyordu. Sabahleyin saat tam sekizde herkes çay içmek için toplanıyordu. Çay saatinden kahvaltıya kadar herkes istediğini yapıyordu. Ev sahibesi idare müdürü ile öğle yemeğinden önce ev ahalisi sohbet etmek veya kitap okumak için tekrar bir araya geliyordu. Akşamları gezinti yapılıyor, iskambil oynanıyor, müzik dinleniyordu. Saat on bir buçukta Anna Sergeyevna odasına çekiliyor, ertesi gün için talimatlarını veriyor ve uykuya yatıyordu. Bu düzenli, biraz da resmi günlük yaşam kuralları Bazarov'un da hoşuna gitmemişti. Rayların üzerinde gider gibi diyordu Bazarov. Redingotlu uşaklar, ağırbaşlı kahyalar, ondaki demokratik duyguyu incitiyordu. Ona göre madem ki bu iş bu kadar ileri gitmişti, öyleyse yemeği de İngiliz usulü, frak giyerek, veya bu beyaz boyun bağı bağlayarak yemek gerekirdi. Bir defasında bundan Anna Sergeyevna'ya da söz etmişti. Anna Sergevina’ya öyle sabırlıydı ki herkes onun karşısına geçip kafasındaki düşünceleri dobra dobra söyleyebilirdi. Genç kadın onu dinledi ve kendi görüş açınızdan haklısınız ve du bu durumda belki de ben çok aristokrat görünüyorum. Fakat köy yerinde bir düzen kurmadan yaşamak olanaksızdır. İnsan can sıkıntısından patlar dedi ve bildiğini yapmaya devam etti. Bazarov homurdandı ama Odinsova'nın evinde her şeyin rayların üzerinde kayar gibi gitmesi sayesinde ona da Arkadiyye'de burada yaşamak çok rahat geliyordu. Bütün bunların yanı sıra her iki genç adamda da Nikosköy'e geldikleri ilk günden itibaren değişiklikler olmuştu. Anna Sergeyevna'nın Ender olarak aynı düşünceyi paylaştığı halde gözle görülür bir yakınlık gösterdiği Bazarov'da önceden hiç hissetmediği bir husursuzluk ortaya çıkmaya başlamıştı. Çok kolay sinirleniyor, isteksiz isteksiz konuşuyor, öfkeli gözlerle bakıyor ve sanki altına bir şey batıyormuş gibi yerinde oturamıyordu. Odinsova'ya aşık olduğuna kendi kendine kesinlikle karar vermiş olan Arkadi ise sessizce içine kapanmıştı. Bununla birlikte bu içe kapanıklık onun Katya ile yakınlaşmasına engel olmuyordu. Hatta bu durum onun genç kızla tatlı, hoş bir ilişkiye girmesine yardım bile etmişti. ''O bana değer vermiyor, vermezse vermesin. Bu iyi yürekli kız ise beni kendinden uzaklaştırmıyor.'' diye düşünüyordu Arkadiy. Ve yüreği bir kere daha yüce duyguların tadına varıyordu. Katya, Arkadiy'in kendisiyle birlikte olmaktan bir teselli aradığını belli belirsiz de olsa anlıyordu. Yarı utanma, yarı güven dolu bir arkadaşlığın o masum zevkinden ne onu ne de kendisini yoksun bırakıyordu. Anna Sergeyevna'nın yanında kendi aralarında konuşmuyorlardı. Katya her zaman ablasının keskin bakışları altında büzülüyordu. Arkady ise her aşık adam gibi aşık olduğu kadının yanında başka hiçbir şeye dikkatini veremiyordu. Ama sadece Katya ile birlikte olmak ona iyi geliyordu. Odinsova'nın ilgisini çekebilecek biri olmadığını hissediyordu. Odinsova'yla yalnız kaldığı zamanlar korkuyor ve şaşırıyordu. Odinsova da ona ne söyleyeceğini bilmiyordu. Arkadi onun için çok gençti. Tam tersine Arkadi Katya ile evindeymiş gibi rahattı. Katya ile konuşurken hoşgörülü davranıyor, müziğin, okuduğu romanların, şiirlerin ve diğer saçmalıkların kendisinde uyandırdığı duyguları anlatmasına engel olmuyordu. Bütün bu saçmalıkların aslında kendisini de ilgilendirdiğini farkında ve bilincinde değildi. Öte yandan Katya onun üzülmesine engel olamıyordu. Arkadiyin Katya ile birlikte olmak, Odinsova'nın ise Bazarov birlikte olmak hoşlarına gidiyordu. Bu yüzden de genellikle şöyle oluyordu. Bir süre bir arada olan bu iki çift özellikle gezintiler sırasında her biri bir tarafa ayrılıp gidiyordu. Katya doğaya tapıyordu. İtiraf etmeye cesaret edemese bile Arkady de doğayı seviyordu. Odinsova tıpkı Bazarov gibi doğaya karşı oldukça kayıtsızdı. Dostlarımızın birbirlerinden hemen hemen sürekli ayrı dolaşmaları sonuçsuz kalmadı. Aralarındaki ilişkiler değişmeye başladı. Bazarov, Arkady ile Odinsova hakkında konuşmaktan hatta kadının aristokrat davranışlarını söylenmekten vazgeçti. Doğrusu Katya'yı eskisi gibi övüyordu ve sadece bu kızdaki duygusal eğilimleri yumuşatmayı tavsiye ediyordu. Ama övgileri telaşlı, öğütleri kuruydu. Ve Arkady ile eskisinden çok daha az sohbet ediyordu. Sanki kaçıyordu, sanki ondan utanıyordu. Arkady bütün bunları fark ediyor ama düşüncelerini kendisine saklıyordu. Bütün bu yeniliğin gerçek nedeni Odin Sova'nın Bazarov'da uyandırdığı duyguydu. Bazarov'a acı veren ve onu kudurtan bir duyguydu bu. Biri çıkıp da onun içinde olup bitenleri uzaktan da olsa şöyle bir ima ediverseydi, Bazarov alaycı bir kahkaha atarak ve süntürlü bir küfür savurarak bu duyguyu hemen reddederdi. Bazarov kadınlara ve kadın güzelliğine çok düşkün biriydi ama ideal ya da onun ifadesiyle romantik anlamda aşkı saçmalık, affedilmez bir salaklık olarak adlandırıyor, özverili duyguları bir tür anormallik ya da hastalık sayıyordu. Ve Togenburg'u bütün minisingler single'lar ve trobadurlarla birlikte neden tımarhaneye kapatmadıklarına çok şaştığını defalarca belirtmişti. ''Bir kadın hoşuna mı gidiyor?'' diyordu Bazarov. ''Faydalanmaya çalış. Olmuyorsa boşver. Vazgeç. Kadın kıtlığına kıran girmedi ya.'' Odinsova'dan hoşlanıyordu. Bu kadın hakkında yayılmış olan söylentiler, serbest davranışları ve düşüncelerinin bağımsızlığı, Kendisine karşı gösterdiği kuşku götürmez yakınlık yani her şey ondan yana görünüyordu. Fakat ondan bir fayda sağlanmayacağını kısa sürede anlamıştı. Ondan uzaklaşma gücünü ise kendinde bulamıyor ve buna kendisi de şaşıyordu. Genç kadın aklına gelir gelmez kanı alev alev yanıyordu. Kanıyla baş edebilirdi ama içine hiçbir zaman hoş görmediği, her zaman alay ettiği gururunu kıran başka bir şey düşmüştü. Anna Sergeyevna konuşmalarında romantik olan her şeye kayıtsız alaycılığını eskisinden daha da fazla ifade ediyordu. Tek başına kaldığı zamanlarda ise içindeki romantiyi ile fark ediyordu. Bu anlarda ormana yollanıyor ve ormanda önüne çıkan dalları kırarak Odinsova'ya ve kendisine küfrederek büyük büyük adımlarla yürüyor ya da samanlığa, ahıra gidiyor ve gözlerini kapatarak uyumak için kendisini zorluyordu. Ama tabii ki her zaman başarılı olamıyordu. Birden o tertemiz kolların bir gün boynuna sarılacağını, o gururlu dudakların kendisine öpücüklerle cevap vereceğini, o zeki gözlerin kendi gözlerine şefkatle, evet şefkatle bakacağını hayal ediyor, başı dönüyordu ve içinde yeniden bir öfke kıvılcımı parlayana dek bir an için kendini unutuyordu. Kendini her çeşit ayıp düşüncelere dalmış durumda yakalıyordu. Sanki şeytan onunla alay ediyordu. Bazı zamanlar Odinsova'ya da, da değişiklik oluyor, yüzün yüz ifadesindeki özel bir şeyler ortaya çıkıyor gibi geliyordu ona. Belki de bu... Fakat hemen hemen her zaman yaptığı gibi ayaklarını yere vuruyor ya da dişlerini gıcırt atıyor ve yumruğuyla kendisini tehdit ediyordu. Bununla birlikte Bazarov pek de yanılmıyordu. Odinsova'nın hayallerini etkilemişti. Onun zihnini meşgul ediyordu. Odinsova, Bazarov hakkında pek çok şey düşünüyordu. Bazarov'un yokluğunda canı sıkılmıyordu, onu beklemiyordu ama Bazarov'un gelişi onu hemen heyecanlandırıyordu. Bazarov'la yalnız kalmaya can atıyor ve kendisini kızdırdığı ya da zevklerini, zarif alışkanlıklarını aşağıladığı zamanlarda bile onunla konuşmaktan hoşlanıyordu. Sanki hem onu hem kendisini sınamak istiyordu. Bir gün Bazarov Odinsova ile bahçede dolaşırken birden ciddi bir sesle yakında köyüne babasının yanına gitmek niyetinde olduğunu söyledi. Genç kadın sarardı. Sanki yüreğine bir şey batmıştı. Hem de öyle batmıştı ki şaşırdı. Ve daha sonra bunun ne anlama geldiğini uzun zaman düşünüp durdu. Bazarov gideceği haberini onu sınamak, ne olacağını görmek düşüncesiyle söylememişti. Asla böyle numaralar yapmazdı. O gün, o günün sabahı, Babasının kahyası eskiden amca dediği timo Timofeyiçi görmüştü. Bu Timofeyiçi ağarmış sarı saçlı, rüzgar yanığı kırmızı suratlı ve kısık kısık gözlerinde minicik gözyaşları olan görmüş, geçirmiş ve becerikli bir ihtiyarcıktı. Bir kayış parçasıyla beli sıkılmış, grimsi mavi kalın çuhadan kısacık gömleği ve katramlı çizmeleriyle aniden Bazarov'un karşısına çıkıvermişti. ''Vay ihtiyar, merhaba!'' diye bağırdı Bazarov. ''Merhaba Yevgen'in Vasilyevic Beyzadem!'' diye söze başladı ihtiyarcık ve sevinçle güldü. Gülünce bütün yüzü bir anda kırışıklıklarla kaplandı. ''Niye geldin? Benim için mi gönderdiler yoksa?'' ''Hiç olur mu Beyzadem?'' diye kekelemeye başladı Timofeyevic. ''Beyin işleri için şehre gidiyorduk da burada olduğunuzu işittik. Yolumuzun üstü. Bir uğrayalım dedik. Yani...'' ''Sizi görmek için, yoksa sizi rahatsız etmek ne haddimize?'' ''Hadi hadi yalan söyleme'' diye onun sözünü kesti Bazarov. ''Burası yolunun üstü mü?'' Timofeyiç ezilip büzüldü ve hiç cevap vermedi. ''Babam iyi mi?'' ''Tanrı'ya şükür efendim.'' ''Ya annem?'' ''Alene Vasilievna da Allah'a şükür iyidir. Beni bekliyorlar değil mi?'' İhtiyarcık küçük kafasını yana eğdi. ''Ah yevgenim Vasilievich. ''Nasıl beklemesinler? Allah sizi inandırsın. Annenize, babanıza bakarken insanın yüreği sızlıyor.'' ''Tamam, peki peki uzatma, onlara söyle yakında geleceğim.'' ''Peki efendim.'' diye iç geçirerek cevap verdi Timofeyç. Evden çıkarken kasketini iki eliyle tutup kafasını geçirdi. Kapının önünde bıraktığı zayıf atlar koşulmuş arabaya tırmanıp çıktı ve atları tırsa kaldırdı. Ama tuttuğu yol şehrin yolu değildi. Aynı günün akşamı Odinsova odasında Bazarov'la oturuyordu. Arkady ise salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve Katya'nın çaldığı müziği dinliyordu. Prenses yukarıya odasına çıkmıştı. Genellikle konuklara tahammül edemezdi. Kendi verdiği isimle bu yeni azgınları ise hiç tahammül edememişti. O kocaman odalarda ancak surat asıp dolaşırdı. Oysa kendi odasında oda hizmetçisinin önünde... Bazen öyle büyük bir küfür savururdu ki, öfkesinden kafasındaki başlık perukası ile birlikte zıplardı. Odinsova bunların hepsini biliyordu. Nasıl oluyor da gitmeye hazırlanıyorsunuz diye söze başladı Odinsova. Ya verdiğiniz söz? Bazar o silkindi. Hangi söz efendim? Unuttunuz mu? Bana birkaç kimya dersi vermek istiyorsunuz. Ne yapayım? Babam beni bekliyor. Daha fazla ağırdan alamam. Bununla birlikte... Framie'den de okuyabilirsiniz. İyi bir kitaptır ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Gerekli her şeyi bu kitapta bulacaksınız. Ama hatırlamıyor musunuz? Kitap şeyin yerini tutmaz demiştiniz yani. Unuttum. Neyin yerini demiştiniz? Ama ne demek istediğimi biliyorsunuz. Hatırladınız mı? Ne yapayım diye tekrarladı Bazarov. Neden gidiyorsunuz dedi Odinsova sesini alçaltarak. Bazarov ona baktı. Genç kadın başını koltuğun arkalığına dayamış ve dirseklerine kadar çıplak olan kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Kesilmiş kağıttan abajuru olan tek lambanın ışığında solgun görünüyordu. Geniş beyaz elbisesi yumuşak pilleriyle bütün vücudunu örtüyordu. Yalnızca aynı şekilde çapraz duran ayaklarının uçları görünüyordu. ''Neden kalayım?'' dedi Bazarov. Odin Sova hafifçe başını çevirdi. ''Neden mi? Evimde keyifli vakit geçirmiyor musunuz?'' Yoksa buradakilerin arkanızdan üzülmeyeceklerini mi sanıyorsunuz? Bundan eminim. Odinsova'ya bir süre sustu. Boşuna böyle düşünüyorsunuz ama size inanmıyorum. Bunu ciddi söylemiş olamazsınız Bazarov.'' Kımıldamadan oturmaya devam ediyordu. ''Yevgeni Vasilic, neden susuyorsunuz? Size ne diyebilirim ki? Genellikle insanlar için üzülmeye değmez. Hele hele benim için hiç değmez.'' ''Neden?'' Ben olumlu ve ilginç olmayan bir adamım. Konuşmayı beceremem. İltifat etmemi mi istiyorsunuz Yevgen'in Vasilievich? Böyle bir alışkanlığım yok. Yaşamın sizin o derece değer verdiğiniz zarif yanının benim için erişilmez bir şey olduğunu bilmiyor muysunuz yoksa? Odinsova mendilinin köşesini ısırdı. İstediğinizi düşünün ama siz gidince canım sıkılacak. Arkadiy kalıyor. Odinsova hafifçe omuz silkti. Canım sıkılacak diye tekrarladı. Sahiden mi? Ne olursa olsun uzun süre sıkılmayacaksınız. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ancak düzeninizin bozulması durumunda canınızın sıkılacağını söylediğiniz için. Yaşamınızı öylesine şaşmaz bir doğrulukla kurmuşsunuz ki, bu yaşamda ne bir can sıkıntısına ne de bir üzüntüye yer olabilir, ne de iç karartıcı duygulara. Demek siz beni kusursuz biri olarak görüyorsunuz. Yani yaşamımı çok doğru kurduğumu düşünüyorsunuz öyle mi? Elbette. Örneğin birkaç dakika sonra saat dokuzu vuracak ve ben peşinen biliyorum ki siz beni kapı dışarı edeceksiniz. Hayır, kapı dışarı etmeyeceğim Yevgeni Vasilievich. Kalabilirsiniz. Şu pencereyi açar mısınız? Burası bana sıcak geldi nedense. Bazarov kalktı ve pencereyi itti. Pencere bir itişte takırtıyla ardına kadar açıldı. Bazarov pencerenin bu kadar kolay açılacağını beklemiyordu. Üstelik elleri de titriyordu. Karanlık ve yumuşacık gece, hemen hemen siyah bir gökyüzü, hafif hafif hışırdayan ağaçlar ve açık, temiz havanın taptaze kokusuyla odanın içine bakıyordu. Pendeyi, perdeyi indirip oturun dedi Odinsova. Gitmeden önce sizinle biraz gevezelik etmek istiyorum. Bana biraz kendinizden bahsedin. Hiç kendinizden söz etmiyorsunuz. Sizinle faydalı konularda konuşmaya çalışıyorum Anlay Selgeyevna. Çok alçak gönüllüsünüz fakat ben sizin hakkınızda, aileniz hakkınızda, uğruna bizi terk edip gideceğiniz babanız hakkında bir şeyler öğrenmek isterdim. Neden böyle sözler söylüyor diye düşündü Bazarov. Bunların hiçbiri de ilginç değil dedi yüksek sesle. Özellikle de sizin için. Bizler cahil insanlarız. Ya ben, sizce ben bir aristokrat mıyım? Bazarov gözlerini Odinsova'ya doğru kaldırdı. "Evet," dedi abartılı şekilde, keskin bir sesle. "Anna Sergeyevna, hafif," gülümsedi. "Bütün insanların birbirine benzediğine ve insanları incelemeye değmediğine inandığınız halde görüyorum ki beni pek hastanıyorsunuz. Bir gün size hayatımı anlatırım ama önce siz bana hayatınızı anlatın." "Sizi pek hastanıyorum," diye tekrarladı Bazarov. "Belki de siz haklısınız." Belki de her insanın bir bilmece olduğu doğrudur. Örneğin siz toplumdan kaçıyorsunuz, onlardan sıkılıyorsunuz ve iki öğrenciyi evinizde kalmaya çağırdınız. Bu zekanızla, bu güzelliğinizle neden köyde yaşıyorsunuz? Nasıl? Ne dediniz siz? diye heyecanla atıldı Odinsova. Bu, güzelliğimle mi? Bazarov kaşlarını çattı. Neyse, fark etmez diye mırıldandı. Neden köye yerleştiğinizi... Peki anlayamadığımı söylemek istemiştim.'' ''Bunu anlayamıyorsunuz ama bunu kendinize bir şekilde açıklayabiliyorsunuz değil mi?'' ''Evet, sanıyorum. Sürekli olarak bir yerde kalıyorsunuz çünkü siz kendinizi şımartmışsınız. Çünkü siz konforu, rahat şeyleri seviyorsunuz ama geri kalan her şey size vız geliyor.'' Odin Sova tekrar gülümsedi. ''Benim bir şeyle ilgilenebileceğime kesinlikle inanmak istemiyorsunuz değil mi?'' Bazarov yan gözle kadına baktı. ''Merak ederseniz belki ama başka türlü ilgilenmezsiniz.'' ''Sahiden mi? Sizinle neden anlaştığımızı şimdi anlıyorum. Siz de tıpkı benim gibisiniz.'' ''Anlaştığımızı?'' diye mırıldandı Bazarov boğuk bir sesle. ''Evet ya, gitmek istediğinizi unutmuştum.'' Bazarov ayağa kalktı. Lamba artık iyice kararmış, güzel kokulu gözlerden uzak odanın ortasında donuk donuk yanıyordu. Dalgalanan perdenin arasından arada sırada gecenin insanı sinirlendiren ağırlığı doluyor, gizli fısıltısı duyuluyordu. Odinsova hiç kımıllamadan duruyordu ama gizli bir heyecan giderek bütün vücudunu sarıyordu. Bu heyecan Bazarov'a da geçmişti. Bazarov birdenbire kendisini genç ve güzel bir kadınla baş başa hissetti. ''Nereye gidiyorsunuz?'' dedi yavaşça Odinsova. Bazarov hiçbir şey söylemedi ve sandalyeye çöktü. ''Demek beni sakin, çıt kırıldım, şımarık biri olarak görüyorsunuz.'' diye devam etti aynı ses tonuyla. Ve gözlerini pencereden ayırmadan, ''Oysa ben kendimi çok mutsuz biri olarak tanıyorum. Siz mi mutsuzsunuz? Neden? Yoksa şu pis dedikoduları mı ciddiye alıyorsunuz?'' Odinsova kaşlarını çattı. Bazarov'un onu yanlış olması canını sıkmıştı. ''Bu dedikodular bana dokunmaz bile Yevgeni Vasilievich. Ayrıca onların beni rahatsız etmesine izin vermeyecek kadar da onurluyum. Mutsuzluğumun nedeni, içimde yaşama isteğinin, hevesinin bulunmaması. Bana kuşkulu kuşkulu bakıyorsunuz ve bunu tepeden tırnağa danteller içinde kadife koltuğa kurulmuş bir aristokrat kadını söylüyor diye düşünüyorsunuz. Ben de saklamıyorum. Sizin konfor diye adlandırdığınız şeyleri seviyorum. Ama aynı zamanda da yaşama isteğim pek az.'' ''Bu çelişkiyi kafanızda nasıl biliyorsanız öyle bağdaştırın ama bütün bunlar sizin nazarınızda romantizm demektir.'' Bazarov kafasını salladı. ''Sağlıklısınız, bağımsızsınız, zenginsiniz, daha ne istiyorsunuz, başka ne isteğiniz olabilir?'' ''Daha ne mi istiyorum?'' diye tekrarladı Odin Sova ve derin bir nefes aldı. ''Çok yoruldum, yaşlandım, çok çok uzun zamandır yaşıyormuşum gibi geliyor bana.'' ''Evet, yaşlandım.'' diye ekledi. Şalının uçlarını çıplak kolların üzerine yavaşça çekerek, bakışları Bazarov'un bakışlarıyla karşılaştı ve hafifçe kızardı. Arkamda öyle çok anı var ki, Petersburg'da yaşadıklarım, zenginlik, sonra yoksulluk, sonra babamın ölümü, evlilik, sonra yurt dışı gezisi. Anılarım pek çok ama hatırlanacak hiçbir şey yok. Önümde ise uzun, upuzun bir yol var, ama bir amacım yok. Bu yola da gitmek istemiyorum. Hayal kırıklığınız böylesine büyük mü? Hayır dedi Odin Stova. Üzerine basa basa. Ama tatmin olmadım. Şayet bir şey sımsıkı bağlanabilseydim belki. Siz sevmek istiyorsunuz diye onun sözünü kesti Bazarov. Ama siz sevemezsiniz. Sizin mutsuzluğunuzun nedeni de bu işte. Odin Stova şalının uçlarını incelemeye koyuldu. Demek sevemem öyle mi? dedi. Sanmam, yalnız buna mutsuzluk dememeliydim. Tam tersine, başına böyle bir şey gelen kişi acınacak biridir. Nasıl bir şeymiş bu? Aşık olmak. Siz nereden biliyorsunuz? Kulaktan dolma bilgilerden diye yanıtladı Bazarov öfkeyle. Cilve yapıyorsun diye düşündü Bazarov. Canın sıkılıyor ve yapacak bir şey bulamadığın için benimle alay ediyorsun. Bense... Kalbi gerçekten de yerinden kopuyormuş gibiydi. ''Üstelik siz, belki de son derece zor beğenen birisiniz.'' dedi Bazarov. Bütün vücuduyla öne doğru eğilmişti ve koltuğun saçaklarıyla oynuyordu. ''Belki de bana göre bir şey ya hep olmalı ya da hiç olmamalıdır. Bir yaşam uğruna başka bir yaşam. Benimkini aldın, kendininkini ver. O zaman artık ne bir hayıflanma ne de geri dönüş olacaktır. Aksi takdirde hiçbir şey olmasın daha iyi.'' Ne demeli dedi Bazarov, haklı bir koşul, şimdiye kadar istediğinizi bulamamanıza şaşırıyorum. Peki siz ne olursa olsun kendini teslim etmenin kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? İnsan şayet derin derin düşünmeye, üstelik de beklemeye, kendi kendisine bir paha biçmeye, yani kendisini çok kıymetli saymaya başlarsa kolay değil. Oysa düşünmeden kendini vermek çok kolaydır. İnsan nasıl olur da kendisine değer vermez? Eğer benim hiçbir değerim yoksa, benim sadakatimin başkası için ne gereği olabilir ki? İşin bu yönüne karışmam. Benim değerimi anlamak başkasının işidir. Asıl önemli olan kendini verebilmektir. Odinsova koltuğun arkalığından öne doğru geldi. Sanki diye tekrar söze başladı. Bütün bunlar başınızdan geçmiş gibi konuşuyorsunuz. Lafın gelişi söyledim. Anna Sergeyevna biliyorsunuz. Bütün bunlar bana göre şeyler değiller. Peki siz kendinizi verebilir miydiniz? Bilmiyorum. Kendimi övmek istemem. Odinsova hiçbir şey söylemedi. Bazarov da sustu. Piyanodan çıkan sesler oturma odasından ta onlara kadar uçup geliyordu. Katya da ne kadar geç bir saatte piyano çalıyor dedi Odinsova. Bazarov ayağa kalktı. Evet artık gerçekten de geç oldu. Yatma zamanınız geldi. Durun, aceleniz ne? Size söylemem gereken bir söz var. Ne sözü? Bekleyin diye fısıldadı Odinsova. Gözleri Bazarov'un üzerinde durdu. Ona dikkatli bakıyor gibiydi. Bazarov odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonra birdenbire Anna Sergeyevna'ya yaklaştı telaşla. Elveda dedi. Elini öyle bir sıktı ki genç kadın neredeyse çığlık atacaktı ve dışarı çıktı. Odinsova'ya birbirine yapışmış olan parmaklarını dudaklarına götürdü. Üfledi ve sert bir hareketle kolku, koltuktan kalkıp sanki Bazarov'u geri döndürmek ister gibi kapıya doğru birkaç hızlı adım attı. Hizmetçi gümüş bir tepsi üzerinde bir ile odaya girdi. Odinsova durakladı. Hizmetçiye gitmesini söyledi ve tekrar oturup düşüncelere daldı. Saç örgüsü açılmış ve kara bir yılan gibi omzuna düşmüştü. Anna Sergeyevna'nın odasındaki lamba daha uzun süre yandı ve o sadece arada sırada parmaklarını gecenin soğuğunun hafifçe ısırmak olduğu çıplak kollarında dolaştırarak daha uzun süre kımıldamadan kaldı. Bazarov ise iki saat kadar sonra çiğden ıslanmış çizmeleriyle saçları karma karışık, surata asılmış bir halde odasına döndü. Arkadiy'i yazım masasının başında elinde bir kitap, bir ceket en üst düğmesine kadar ilik buldu. ''Daha yatmadın mı?'' dedi canı sıkılmış gibi. ''Anna Sergeyevna ile bugün çok uzun süre oturdun'' dedi Arkady, onun sonuçlarına cevap vermeden. ''Evet siz, Katerina Sergeyevna ile piyano çalarken ben de hep onunla oturdum.'' Ben ''Piyano çalmadım'' diye Arkady tam söze başlayacaktı ki sustu. Gözlerine yaşların dolduğunu hissediyordu ama alaycı arkadaşının önünde ağlamak istemiyordu. Ertesi gün Odinsova çaya geldiğinde uzun zamandır fincanın üzerine eğilmiş durumda oturan Bazarov birden ona baktı. Odinsova sanki Bazarov ona dokunmuş gibi başını ona doğru çevirdi ve Bazarov'a da genç kadının yüzü gece boyunca hafifçe sararmış gibi geldi. Odinsova az sonra odasına çekildi ve ancak kahvaltıya doğru ortaya çıktı. Hava sabahtan beri yağmurluydu, çıkıp dolaşmaya olanak yoktu. Herkes odurma odasında toplanmıştı. Arkadi bir derginin son sayısını aldı ve okumaya başladı. Prenses alışkanlığı üzere ilk önce yüzüne sanki Arkadi uygunsuz bir şey yapıyormuş gibi bir hayret ifadesi takındı. Sonra da kötü kötü bakarak gözlerini ona dikti ama Arkadi prensese hiç dikkat etmiyordu. "Yevgeni Vasilievich dedi Anna Sergeyevna. Odama gidelim. Sizden bir şey rica etmek istiyorum." ''Akşam kılavuz bir kitaptan söz etmiştiniz.'' Odinsova ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Prenses, ''Bakın, bakın, ben nasıl şaştım kaldım bu işi demek ister.'' gibi bir ifadeyle etrafa baktı ve gözlerini tekrar Arkady'ye dikti. Ama Arkady okurken sesini yükseltti ve yanında oturan Katya ile bakıştıktan sonra okumaya devam etti. Odinsova hızlı adımlarla çalışma odasına gitti. Bazarov gözlerini yerden kaldırmaksızın ve yalnızca önünde kayıp giden ipek elbisenin ince ıslığını ve hışırtısını yakalayarak çevik hareketlerle onu izliyordu. Odinsova bir gün önce oturduğu koltuğa oturdu. Bazarov da bir gün önceki yerini aldı. ''Şu kitabın adı neydi?'' diye söze başladı Odinsova kısa bir sessizlikten sonra. ''Bullet Frémi, Nations, Generals'' diye cevap verdi Bazarov. ''Bu arada size Ganotun, Fizik... Experimentally tavsiye edebilirim. Bu kitaplar isimler açık seçiktir ve bu ders kitabı genel olarak... Odinsov elini uzattı. Yevgeni Vyasilyevic, bağışlayın beni. Sizi buraya ders kitapları hakkında hüküm vermek için çağırmadım. Dünkü konuşmamızı devam ettirmek istedim. Öyle ansızın çıkıp gittiniz ki... Sıkılmazsınız inşallah. Emrinize amadeyim Anna Sergeyevna. Yalnız sizinle dün ne konuşuyorduk? Odinsova, Bazarov'a yan yana baktı. ''Sizinle galiba mutluluk hakkında konuşuyorduk. Size kendimden söz ediyordum. Gene mutluluk sözünü andım. Söyleyin, örneğin müzikten, güzel bir akşamdan, sevimli insanlarla konuşmaktan keyif duyduğumuz zamanlarda bile neden bunların hepsi gerçek mutluluktan, yani sahip olduğumuz mutluluktan ziyade bir tür ölçüsüz, bir yerlerde var olan bir mutluluk üzerine ima olarak görünür bize? Neden?'' Yoksa siz buna benzer bir şey hissetmiyor musunuz? Bizim olmadığımız yer iyidir atasözünü bilirsiniz diye karşı çıktı Bazarov. Üstelik de tatmin olmadığınızı dün kendiniz söylemiştiniz. Doğrusu benim aklıma böyle düşünceler gelmez. Bunlar size belki de gülünç geliyordur. Hayır ama bu düşünceler benim aklıma gelmez. Sahi mi? Biliyor musunuz sizin neler düşündüğünüzü öğrenmeyi çok istedim. Ne dediniz? Siz anlamıyorum. ''Dinleyin, çoktandır sizinle açık seçik konuşmak istiyordum. Sıradan bir insan olmadığınız konusunda diyecek bir şeyiniz yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Henüz çok gençsiniz. Uzun bir yaşam var önünüzde. Kendinizi neye hazırlıyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor sizi? Demek istiyorum ki hangi amaca ulaşmak istiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kafanızda ne var? Kısacası kimsiniz siz? Nesiniz?'' ''Beni şaşırtıyorsunuz Anla Sergeyevna?'' Doğa bilimleriyle uğraştığımı biliyorsunuz. Kim olduğuma gelince... Evet, kimsiniz siz? Daha önce de size açıkladığım gibi. Müstakbel bir taşra hekimi. Anna Sargevna sabırsızlığını gösteren bir hareket yaptı. Bunu neden söylüyorsunuz? Buna kendiniz de inanmıyorsunuz. Arkadi bana böyle bir yanıt verebilirdi. Ama siz değil. Arkadi'den bana ne? Durun. Böylesine basit bir işle... ''Tatmin olabilmeniz mümkün mü? Hem sizin için tıp diye bir şeyin var olmadığını her zaman kendiniz söylemiyor musunuz? Siz de bu onur varken taşra hekim olacaksınız ha? Bana baştan sağma bir yanıt veriyorsunuz. Çünkü bana karşı en ufak güveniniz yok. Biliyor musunuz Yevgeni Vasilievich? Siz anlayabilirdim. Ben de sizin gibi zavallı ve onurlu biriydim. Sizin geçtiğiniz tecrübelerden ben de geçtim belki.'' ''Bütün bunlar çok güzel, Anna Sergeyevna. Ama beni bağışlayın. Düşüncelerimi ifade etmeye pek alışkın değilim. Ve sizinle benim aramda böyle bir mesafe... Hangi mesafe? Yine aristokrat olduğumu mu söyleyeceksiniz? Yeter Yevgeni Vasilic. Size açıklamıştım sanıyorum.'' ''Ayrıca da...'' diye sözünü kesti onun Bazarov. ''Büyük ölçüde bize bağlı olmayan gelecek hakkında konuşmak ve düşünmek hevesi nedir de böyle? Bir şey yapma fırsatı çıkarsa iyi.'' Çıkmazsa önceden boşuna gevezelik etmediğin için hiç değilse memnun olursun. Arkadaşça bir sohbeti gevezelik olarak adlandırıyorsunuz. Oysa beni bir kadın olarak güveninize layık biri saymıyor musunuz? Aslında siz hepimizi küçümsüyorsunuz. Sizi küçümsemiyorum Anna Sergeyevna. Bunu siz de biliyorsunuz. Hayır, hiç bilmiyorum. Ama diyelim ki gelecekteki hayatınızdan bahsetmek istemediğinizi anlıyorum. Ya şimdi içinizde olup bitenler? Olup bitenler, diye tekrarladı Bazarov. Sanki ben bir devletim ya da bir şirketim de. Neyse, bunlar hiç de merak edilecek şeyler değil. Hem bir insanın içinde olup bitenleri her zaman yüksek sesle söylemek zorunlu mu? Bir insanın ruhunda şeyleri söylemesi neden olanaksızmış anlamıyorum. Siz yapabilir misiniz diye sordu Bazarov. Yapabilirim diye cevap verdi Anna Sergeyevna. Kısa bir duraksamadan sonra. Bazarov başını eğdi. ''Siz benden daha mutlusunuz.'' Anna Sergeyevna ona soran bakışlarla baktı. ''Nasıl isterseniz?'' diye devam etti. ''Ama bana yine de bir ses bizim boşuna bir araya gelmediğimizi, iyi arkadaş olabileceğimizi söylüyor. Sizdeki bu nasıl söylemeli? Gerginlik, tutukluk eninde sonunda kaybolacaktır eminim.'' ''Ne dersiniz?'' ''Siz bende bir tutukluk...'' ''Ne demiştiniz? Gerginlik mi fark ettiniz?'' ''Evet.'' Bazarov ayağa kalktı ve pencereye yaklaştı. ''Ve bu tutukluğun nedenini bilmek, içimde ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsunuz, öyle mi?'' ''Evet.'' diye tekrarladı Odinsova, kendisinin de henüz bir anlam veremediği bir korkuyla. ''Ve söylersem, öfkelenmeyeceksiniz.'' ''Hayır.'' ''Hayır mı?'' Bazarov ona arkası dönük duruyordu. ''Öyleyse öğrenin. Sizi seviyorum. Aptalca, delice seviyorum. İşte istediğinizi elde ettiniz.'' Odinsova iki elinde öne uzatmıştı. Bazarov ise anlını pencerenin camına dayamıştı. Bazarov derin bir nefes aldı. Görünüşe bakılırsa bütün vücudu titriyordu. Ama bu gençliğin verdiği çekingenlikten ileri gelen bir titreme değildi. Onu saran şey aşkını ilk kez itiraf etmesiyle ortaya çıkan tatlı bir korku da değildi. İçinde çarpışıp duran bir tutkuydu bu. Güçlü ve ağır. Öfkeye benzeyen ve belki de öfkeyle bağlantısı olan bir tutkuydu. Odinsova hem korkuyor hem de ona acıyordu. Yevgenin Vasilic dedi. Ve sesinde İslam dışı bir şefkat belirtisi hissedildi. Bazarov hızla döndü. Anna Sergeyevna'ya yiyecek gibi baktı ve ellerini yakalayıp aniden genç kadının göğsüne doğru çekti. Anna Sergeyevna Bazarov'un kollarından hemen kurtulamadı ama bir an sonra köşede uzakta duruyor ve oradan Bazarov'a bakıyordu. Bazarov tekrar ona doğru atıldı. Beni yanlış anladınız diye fısıldadı Anna Sergeyevna telaşlı bir korkuyla. Sanki Bazarov bir adım daha atacak olsa bağıracak gibiydi. Bazarov dudaklarını ısırdı ve dışarı çıktı. Yarım saat sonra hizmetçi Anna Sergeyevna'ya Bazarov'un notunu uzattı. Not sadece şu bir satırdan oluşuyordu. ''Bugün gitmem gerekiyor mu yoksa yarın sabaha kalabilir miyim?'' ''Neden gidiyorsunuz ki? Sizi anlamıyordum. Siz de beni anlamadınız.'' diye cevap yazdı Anna Sergeyevna ve ben de kendimi anlamıyordum diye geçirdiği içinden. Odinsova öğleye kadar ortalıkta görünmedi. Elleri arkasında, arada sırada, kah pencerenin, kah aynanın önünde dikilerek odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp durdu ve onu hala alev alev, alev yanan bir leke varmış gibi gelen boynunu mendiliyle yavaşça sildi. Bazarov'un deyişiyle ona açıkça her şeyi söyletmeye kendisini zorlayanın ne olduğunu ve bir şeyden kuşku duyup duymadığını kendisine soruyordu. ''Suç benim'' dedi yüksek sesle ama bunu önceden bilemezdim. Düşüncelere daldı ve üzerine atıldığı sırada Bozorov'un yüzündeki neredeyse hayvanca ifadeyi anımsayarak kızardı. ''Yoksa'' dedi birden ve durakladı. Dalgalı saçlarını salladı. Kendisini aynı da görmüştü. Aralık gözlerindeki ve dudaklarındaki gizemli gülümseyişiyle geriye doğru attığı kafası ona... O anda kendisinin de utanç duyduğu bir şey söylüyordu. ''Hayır'' diye sonunda karar verdi. ''Bunun senin ne olacağını Tanrı bilir. Bu konuda şaka yapılmaz. Yine de huzur dünyadaki en iyi şeydir.'' Huzuru bozulmamıştı ama üzülmüştü ve hatta nedenini bilmeden gözyaşı bile dökmüştü. Yalnız bu aşağılanmış olmaktan kaynaklanmıyordu. Kendisini aşağılanmış hissetmiyordu. Daha ziyade suçlu hissediyordu. Çeşitli hayal meyal duyguların etkisi altında yaşamın geçip gitmekte olduğunun bilinci ve yenilik isteğiyle kendisini o bilinen çizgiye kadar gelmeye zorlamış, bu çizginin ötesine bakmak zorunda bırakmış ve orada derin bir uçurumda değil, bir boşluk ya da bir çirkinlik görmüştü. Odinsova kendisine ne kadar hakim olursa olsun, her türlü ön yargının ne kadar üstüne çıkmış olursa olsun yine de öğle yemeği için yemek odasına geldiğinde rahatsız görünüyordu. Bununla birlikte yemek oldukça iyi geçti. Porfiri Platonic geldi. Çeşitli fıkralar anlattı. Şehirden yeni dönmüştü. Bu arada vali Bardola'nın özel görevlerdeki memurlarına onları atla bir yere gönderirse çabuk olmaları için mahmuz takmaları emrettiğini anlattı. Arkadi alçak sesle Katya ile konuşuyor ve diplomatça davranarak prensesin gözüne girmeye çalışıyordu. Odinsova iki kez hiç gizlemeden açıkça onun gözlerini yere indirmiş, her bir çizgisinde küçümseyici bir kararlılığın izi bulunan sert ve hırçın suratına baktı ve içinden ''Hayır, hayır, hayır'' diye geçirdi. Yemekten sonra Anna Sergeyevna diğerleriyle birlikte bahçeye çıktı ve Bazarov'un kendisiyle konuşmak istediğini görerek yana doğru birkaç adım atıp durdu o ona yaklaştı ama yine gözlerini yerden kaldırmadan boğuk bir sesle ''Sizden özür dilemeliyim Anna Sergeyevna'' dedi. ''Bana çok kızmış olmalısınız.'' ''Hayır, size kızmıyorum Yevgenin Vasilievich diye cevap verdi Odinsova. Ama üzüldüm. ''Daha kötü ya, ne olursa olsun yeterince cezalandırıldım. Siz de kabul edersiniz ki durumum çok aptalca. Bana ''Neden gidiyorsunuz?'' diye yazmıştınız. Kalamam ve kalmak da istemiyorum. Yarın burada olmayacağım. Yevgeni vasili Neden siz... Neden mi gidiyorum? Hayır, bunu demek istemedim. Geçmişe geri dönemezsiniz anlasar Gyevna. Er ya da geç bu olacaktı. Bu durumda benim gitmem gerekiyor. Kalabileceğim bir tek koşulu anlayabilirim sadece. Ama bu koşul asla gerçekleşemez. Cüretimi bağışlayın. Siz beni sevmiyorsunuz. Ve hiçbir zamanda sevmeyeceksiniz. Bazarov'un gözleri koyu renk kaşlarının altından bir an için parladı. Anna Sergeyevna ona karşılık vermedi. Bu adamdan korkuyorum diye geçirdi kafasından. Hoşçakalın efendim dedi Bazarov. Sanki onun aklından geçen düşünceyi tahmin etmiş gibi eve doğru yöneldi. Anna Sergeyevna Bazarov'un arkasından ağır ağır yürüdü. Katya içi koluna girdi. Akşama kadar da Katya'dan ayrılmadı. İskan bile oynamadı. Solgun ve utanç içindeki yüzüne hiç uymayacak şekilde giderek daha çok gülmeye başladı. Arkadi şaşırıyor ve genç insanların gözledikleri gibi yani durmadan kendi kendine bu ne demek böyle diye sorular sorarak onu gözlüyordu. Bazarov odasına kapanmıştı. Ancak çay saatine doğru döndü. Anna Sergeyevna ona bir iki güzel söz söylemek istedi ama konuşmaya nasıl başlayacağını bilemiyordu. Beklenmedik bir olay onu bu sıkıntıdan kurtardı. Boş Sitnikov'un geldiği haberini verdi. Genç ilericinin odaya bir bildiricin gibi uçarak girdiğini sözcüklerle anlatmak oldukça güç. Kendine özgü sırnaşıklığıyla köye, Şöyle böyle tanıdığı, onu hiçbir zaman evine davet etmemiş ama topladığı bilgilere göre kendisine yakın olan akıllı insanları konuk eden bir kadının eve gelmeye karar verdikten sonra yine de konuklardan çekiniyordu ve peşinden af dilemek ve selam vermek yerine Güya Yevdoksiya Kukşina'nın onu Anna Sergeyevna'nın sağlık durumunu öğrenmek için yolladığı ve Arkady Nikolaev için onu her zaman öve öve göklere çıkardığı şeklinde bir takım saçmalıklar geveledi. Öve öve sözüne gelince kekelemeye başladı ve öylesine şaşırdı ki. Kendi şapkasının üzerine oturdu. Hiç kimse onu oradan kovmadığı, hatta Anna, Yers ya Anna Sergeyevna onu kız kardeşi ve teyzesine tanıttığı için kısa bir süre içinde kendisini toparladı ve makine gibi konuşmaya başladı. Bayağılıkların ortaya çıkması hayatta sık sık yarar sağlar. Son derece gergin olan sinirleri gevşetir. Kendine güven ve kendini kaybetme duygularını, insanları bu duygularla olan yakın bağlarını hatırlatarak dizginler. Sitnikov'un gelişi ile birlikte her şey daha donuk ve daha basit oldu. Hatta hepsi de gerektiğinden daha fazla yemek yedi ve her zamankinden yarım saat önce yatmaya gitti. Arkady yatağında yatarken soyunmuş olan Bazarov'a bir gün bana söylediğin neden böyle mahsunsun? Kutsal bir görevi mi yerine getirdin sözlerini şimdi ben sana tekrarlayabilirim dedi. Bir süreden beri iki genç adam arasında her zaman gizli bir hoşnutsuzluğun veya açıklanmamış kuşkuların işareti olan bir tür yapmacık rahatlık oluşmuştu. Yarın babamın yanına gidiyorum dedi Bazarov. Arkadi doğruldu ve dirseğine dayandı. Hem şaşırmış hem de nedense sevinmişti. Ya dedi, bunun için mi mahsunsun? Bazarov esnedi. Çok şey bilen çabuk yaşlanır. Ya Anna Sergeyevna ne olacak diye devam etti Arkadiy. Ne demek Anna Sergeyevna ne olacak? Demek istiyorum ki sana izin verecek mi? Ona kendimi kiralamadım ya. Arkadiy düşüncelere daldı. Bazar ise yattı ve yüzünü duvara döndü. Birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. Yevgeni diye haykırdı birden Arkadiy. Ne var? Yarın... Ben de seninle gideceğim. Bazarov hiç bir şey söylemedi. Yalnız ben eve gideceğim diye devam etti değil Birlikte Kuhlovski bucağına kadar gideriz. Orada sen Fedotov'un atlarını alırsın. Seninkilerle tanışmaktan memnuniyet duyardım. Ama onları ve seni rahatsız etmekten korkuyorum. Sonra tekrar bize gelecek misin? Eşyalarımı sizde bıraktım dedi Bazarov yüzünü dönmeden. Benim neden gittiğimin için sormuyor. Hem de aynen onun gibi böyle birden diye düşündü Arkadi. Sahi ben neden gidiyorum ve ona neden gidiyor diye düşüncelerini sürdürdü. Kendi sorusuna tatmin edici bir yanıt söylemiyordu. Yüreği ise bir tür yakıcı maddeyle doluyordu. Böylesine alıştığı bu hayattan ayrılmanın kendisine çok zor geleceğini hissediyordu. Ama burada yalnız kalmakta tuhaf kaçacaktı. Aralarında bir şey geçmiş olmalı diye kendine kendine hükmetti. O gittikten sonra ben neden kadının gözünün önünde olayım ki? Onu iyice bıktırırım. Hem de elimde kalan son şeyi de kaybederim. Gözünün önüne Anna Sergeyevna'yı getirdi. Sonra genç dulun yüz güzel yüzünün içinden yavaş yavaş başka çizgiler belirmeye başladı. Katya'ya da yazık diye fısıldadı Arkady. Bir damla gözyaşının düştüğü yastığa. Saçlarını birden geriye attı ve yüksek sesle ''Şu'' ''Aptal Sidnikov da hangi şeytana uyup geldi ki?'' dedi. Bazarov önce yatakta kımıldandı, sonra da şunları söyledi. ''Görüyorum ki sen de henüz aptalın birisin birader. Sidnikov gibiler lazım bize. Kafana sok bunu. Böyle salaklar benim için gerekli. Hem çömlekleri tanrılar mı pişirecek?'' ''Baksan'' diye düşündü Arkadiy kendi kendine ve Bazarov'un gururunun dipsiz uçurumu bir anda gözlerinin önünde açılıverdi. ''Seninle ben o zaman tanrı mı oluyoruz? Yani sen tanrısın ama ben salak, ben değilim, değil mi?'' ''Evet'' diye tekrarladı Bazarov suratını asarak, ''Sen henüz aptalsın.'' Odinsova, ertesi gün Arkadyi kendisine Bazarov'la birlikte gideceğini söylediği zaman pek bir şaşkınlık göstermedi. Dalgın ve yorgun görünüyordu. Katya bir şey demeden ve ciddi bir ifadeyle ona bakıyordu. Prenses bile halının altından haç çıkardı ki Arkady'yi bunu fark etmemesine olanak yoktu. Sitnikov büyük bir telaşa kapılmıştı. Kahvaltıya yeni ve şık bu kez slaviyonofil olmayan bir kıyafetle yeni inmişti. Bir gün önce emrine verilen adamı yanında getirdiği çamaşırların çokluğuyla hayrete düşürmüştü ve aniden arkadaşları onu bırakıp gidiyorlardı. Birkaç kere bir ileri bir geri adım attı. Orman kenarında takip edilmekte olan bir tavşan gibi oraya buraya koştu ve birden neredeyse korku içinde ve neredeyse çığlık atarak kendisinin de gitmek niyetinde olduğunu açıkladı. Odinsova onu alıkoymaya kalkışmadı. ''Çok rahat bir araban var.'' diye ekledi talihsiz adam arka diye dönerek. ''Sizi götürebilirim. Yevgenin Vasileviç de sizin arabanızı alabilir. O da böylece rahat eder.'' ''Rica ederim. Yolumuz aynı değil.'' Gideceğim yer de uzak. Önemli değil. Hiç değil. Zamanım çok. Üstelik de o tarafta işlerim var. İhale işleri mi diye sordu Arkady. Artık iyice küçümser bir biçimde. Ama Sitnikov öyle bir üzüntüye kapılmıştı ki her zamanki gibi gülmedi bile. Teklifini reddederek Mösyö Sitnikov'u üzmeyin dedi Anna Sergeyevna. Arkady kadına baktı ve başını iyice önüne eğdi. Kadınlar, konuklar... Konuklar kahvaltıdan sonra gittiler. Bazarov'la vedalaşan Odinsova ona elini uzattı ve şöyle dedi. ''Tekrar görüşeceğiz, değil mi?'' ''Nasıl elime diye cevap verdi Bazarov. ''O halde görüşeceğiz.'' Kapıdan ilk Arkadyi çıktı. Sitnikov'un arabasına bindi. Boş uşak onun binmesine saygılı bir şekilde yardım etti. Arkadi ise o sırada onu zevkle dövebilir ya da ağlayabilirdi. Bazarov arabaya yerleşti. Hohlovski bucağına vardıktan sonra Arkady Han'ın sahibi Fedotov'un atları koşmasını bekliyordu ve arabaya yaklaşarak yüzünde önceki gülümsemesiyle Bazarov'a Yevgeni beni yanına al seninle gelmek istiyorum dedi. Bin dedi Bazarov dişlerinin arasından. Canlı canlı ıslık çalarak arabasının tekerlekleri etrafında bir aşağı bir yukarı dolaşmakta olan Sidnikov bu sözleri duyunca ağzı açık kaldı. Arkadi ise sakin sakin eşyalarını onun arabasından aldı. Bazarov'un yanına oturdu ve eski yol arkadaşına saygılı bir selam verdikten sonra ''Çek!'' diye bağırdı. Araba hızla yola koyuldu ve kısa sürede gözden kayboldu. Çok mahcup olan Sinnikov kendi arabacısına baktı ama arabacı koşulu atın kuyruğu üzerine küçük kamçısıyla vurarak oynuyordu. O zaman Sinnikov arabasına atladı ve yoldan geçen iki köylüye ''Şapkanızı giyin ahmaklar'' diye gürüldükten sonra şehre doğru yola koyuldu. Şehre çok geç vardı ve ertesi gün Kukşina'nın evinde iki pis kendini beğenmişe ve kaba herife iyice verip biriştirdi. Arabaya Bazarov'un yanına binen arkadi, onun elini sımsıkı sıktı ve uzun zaman hiçbir şey söylemedi. Besbelli ki Bazarov bu el sıkmayı da bu suskınlığı da anlamıştı. Bir önceki gece Bazarov hiç uyumamış, ve sigara da içmemişti. Birkaç gündür de hemen hemen hiçbir şey yememişti. Gözlerine kadar indirdiği kasketinin altından zayıf profili zomurtkan ve keskin bir şekilde görünüyordu. Birader dedi, bir sigara versene. Baksana, dilim sarı mı? Sarı diye cevap verdi Arkady. Demek öyle, sigara da tat ver vermiyor, makine bozuldu. Son zamanlarda gerçekten de değiştin dedi Arkady. Önemli değil. ''Düzeltiriz. Yalnız canımı sıkan bir şey var. Annem öyle yufka yüreklidir ki, ''Göbeğim mi yok, günde on defa yemek yemezsen kahrından ölür. Babamın ziyanı yoktur. Görmüş, geçirmiş biridir.'' ''Hayır, içemeyeceğim.'' diye ekledi ve sigarayı yolun tozu, tozları arasına fırlatıp attı. ''Çiftliğine 25 versk mi kaldı?'' diye sordu arka ''Yirmi 25, şu filozofa sorsana.'' Arabacı yerinde oturan köylüyü Fedotoğ'un yanında çalışan adamı gösterdi. Ama filozof, Allah bilir burada versleri kimse ölçmedi diye cevap verdi ve ortadaki ata kafacığını sallayıp duruyor. Yani hep kafasını ileriye atıyor diye yüksek sesle sövmeye devam etti. ''Evet evet'' dedi Vazarov. ''İşte sana bir ''Ders genç dostum. Öğretici bir örnek. Şeytan biliyor ya ne saçmalık. Her insan incecik bir ip asılı duruyor. Altındaki uçurum her geçen dakika biraz daha açılabilir.'' Ama o hala kendine türlü türlü tatsızlıklar yaratıyor, yaşamını mahvediyor. ''Ne ima ediyorsun?'' diye sordu Arkadiy. ''Hiçbir şey ima etmek istemiyorum. İkimizin çok ahmakça davrandığımızı açık açık söylüyorum. Artık ne denebilir ki? Ama daha önce klinikte fark etmiştim. Kim çektiği ağrıya kızarsa, o bu ağrıyı hemen atlatır. ''Seni tam olarak anlayamıyorum.'' dedi Arkadiy. ''Bence seni şikayet edecek bir şeyin olmamıştır.'' ''Eğer beni tam olarak anlayamıyorsan sana şunu söyleyeceğim. Bence bir kadının parmağının ucuna olsun sahip olmasına izin vermektense kaldırımda taş kır daha iyidir.'' Bütün bunlar Bazarov neredeyse sevdiği romantizm sözcüğünü söyleyecekti ama kendini tuttu ve dedi ki ''Evet, bütün bunlar saçmadır. Şimdi bana inanmıyorsun ama sana şunu söyleyeceğim. Biz seninle bir kadın toplum içine düştük ve bu hoşumuza gitti.'' Ama böyle bir topluluğu bırakıp gitmek sıcak bir günde soğuk su dökünmek gibi bir şeydir. Erkeğin böyle boş şeylerle uğraşacak zamanı yoktur. Erkek gaddar olmalıdır der bir İspanyol atasözü. Hey sen diye ekledi. Arabacığı yerinde oturan köylüye dönerek sen akıllı adam, karın var mı? Köylü iki arkadaşa yassı ve gözleri iyi görmeyen yüzünü gösterdi. Karın mı? Var, karısız olur mu? Onu döver misin? Karım mı mı?'' ''Bazen olur ama sebepsiz yere dövmem.'' ''Pek güzel. Peki o seni döver mi?'' ''Köylü dizginleri çekti. Ne diyorsun sen bey? Sen hep şaka edersin zaten.'' Galiba gücenmişti. ''Duyuyor musun Arkady Nikolaevic? Sizinle bizi dövdüler. İşte okumuş adam olmak ne demektir anla?'' Arkadi zoraki bir şekilde gülümsedi. Bazarov ise arkasını döndü ve yol boyunca ağzını bir daha açmadı.'' 25 vers arka diye koca bir 50 vers kadar göründü ama sonunda düz bir tepenin inişinde Mazorovun ana babasının yaşadığı küçük köy ortaya çıktı. Köyün yanında genç ak, ak ağaç korusunun içinde samandan çatısıyla bey evi göründü. İlk köy evinin önünde şapkalı iki köylü duruyor ve kavga ediyorlardı. ''Koca bir domuzsun sen'' diyordu biri diğerine. ''Küçük bir domuz yavrusundan daha kötüsün.'' Senin de karın da cadının biri diye karşılık veriyordu öteki. Birbirlerine karşı serbest davranışlarına ve söyledikleri sözlerin rahatlığına bakılırsa dedi, Bazar o arka diye babamın köylüleri hiç de baskı altında değiller. İşte kendisi de evin önüne çıkıyor. Demek çan seslerini işitti. O, o işte, boyundan bosundan tanıdım be. Vay be, yalnız nasıl da saçları ağarmış, zavallıcık. Bazarov arabadan dışarı sarktı. Arkady ise arkadaşının sırtının arkasından başını uzattı ve küçük çiftlik evinin eşiğinde uzun boylu, zayıf, saçları darmadağınık, ince kartal burunlu, düğmeleri iyiliklenmemiş, eski askeri bir ceket giymiş bir adam gördü. Adam ayaklarını açmış duruyor, uzun bir pipo içiyor ve güneş yüzünden gözlerini sıkarak bakıyordu. Atlar durdu. ''Nihayet geldi.'' dedi Bazarov'un babası elindeki pipo parmakları arasında titreyip durduğu halde tütün içmeye devam ederek Hadi in de kucaklaşalım. Oğluna sarıldı. Yeniuşa, Yeniuşa diyen titrek bir kadın sesi duyuldu. Kapı arkasına kadar açıldı ve eşikte kafasına beyaz bir başlık, sırtına renkli bir hırka giymiş, tombul, kısa boylu ihtiyar bir kadın göründü. Kadınca az bir çıtlık attı. Sendeledi. Bazarov tutmasaydı herhalde yere düşerdi. Tombul elleri hemen Bazarov'un boynuna sarıldı. Kafasını delikanlının göğsüne koydu ve o sırada her şey sustu. Sadece ihtiyar kadının kesik kesik hıçkırıkları duyuluyordu. İhtiyar Bazarov derin derin soluk alıyor, gözlerini eskisinden daha da çok kısıyordu. ''Hadi, yeter, yeter artık Arişa, kes ağlamayı.'' dedi arabanın yanında kımıldamadan durmakta olan arka ile gözgeze geldikten sonra bu sırada arabacı yerinde oturan köylü bile başını öbür tarafa çevirmişti. Buna hiç gerek yok. Lütfen kes ağlamayı. Ah Vasili Ivaniç diye mırıldandı ihtiyar kadın. Yavrucuğumu, canımın içi, yeni üşenkamı ne kadarcık görüyorum ki ve gözyaşlarıyla ıslanmış, buruşuk ve sevimli yüzünü kollarını çözmeden Bazarov'dan uzaklaştırdı. Ona pek mutlu, aynı zamanda da insanlı gülme isteği uyandıran gözlerle baktı ve tekrar Bazarov'un göğsüne kapandı. ''Ee tabii, bütün bunlar olağan şeyler.'' dedi. Vasily Ivaniç. ''Ama iyisi mi? Artık içeri girelim.'' Yevgeni ile birlikte bir de konuğu gelmiş. ''Afedersiniz.'' diye ekledi diye dönerek ve topuğunu hafifçe ötekine vurdu. ''Anlıyorsunuz ya, Kadınca bir zayıflık. Ne yaparsınız? Ana yüreği. Oysa kendisi de dudaklarını ve kaşlarını oynamasınlar diye zor tutuyordu ve sakalı titriyordu. Ama görünüşe bakılırsa kendisine hakim olmak ve neredeyse kayıtsızmış gibi görünmek istiyordu. diye eğilerek selam verdi. Sahiden de gidelim içeri anacığım dedi. Ve gücü tükenmiş olan kadıncağızı eve götürdü Bazaro. Annesini rahat bir koltuğa oturttuktan sonra babasıyla bir kere daha çarçabuk kucaklaştı ve ona diye takdim etti. ''Tanıştığımıza candan sevindim.'' dedi Vasili Ivaniç. ''Yalnız artık kusura bakmazsınız. Burada her şeyimiz basittir. Asgar işi.'' ''Arnavila Yesna, sakinleş artık. Rica ederim.'' ''Kendini ne bıraktın böyle? Sayın konuğumuz seni ayıplayacak.'' ''Evladım.'' dedi ihtiyar kadın gözyaşları arasından. ''Sizin adınızı da babanızınkini de bilmiyorum.'' Arkadiy Nikolayiç diye ciddiyetle ve alçak sesle fısıldadı Vasili İvaniç. ''Bağışlayın beni saçmalıyorum.'' İhtiyarcık sümkürdü ve başını bir sağa bir sola eğerek önce bir gözünü sonra da öbürünü özene bezene kuruladı. ''Siz kusuruma bakmayın benim. Zannettim ki yavrucuğuma kavuşmadan öleceğim.'' ''Ama kavuştuk işte hanım.'' diye atıldı Vasili İvanoviç. Tanyushka diye 13 yaşlarında, çıplak ayak, sırtında parlak kırmızı bir basma elbise olan ve kapının arasından korkuyla bakan bir kıza seslendi. ''Hanıma bir bardak su getir, tepsiye koy. Duydun mu? Size gelince beyler.'' diye ekledi. Eski moda yapmacık bir neşeyle. İzninizle sizleri emekli bir askerin çalışma odasına davet ediyorum. Bir kerecik daha sana sarılayım Yanyushka diye inledi Arina Vilayesna... Vlasyevna. Bazarov ona doğru eğildiğinde ne kadar da yakışıklı olmuşsun dedi. Yakışıklı olmasına yakışıklı değil ya dedi Vasili Ivanovich. Ama tam erkek olmuş. Şimdi umarım Arena Vlasyevna kendi ana yüreğini doyurduktan sonra değerli konuklarımızın karnını doyurmaya da gayret edersin. Çünkü bildiğin gibi açayı oynamaz. Yaşlı kadın koltukta doğruldu. Sofra şimdi hazır olur Vasili İvaniç. Mutfağa koşup semaveri yakmalarını söylerim. Her şey olacak, her şey. Ne yapayım? Üç yıldır onu görmedim. Yedirmedim, içirmedim. Kolay mı? Eh, bana bak hanım. Elini çabuk tut. bizlere rezil etme. Size gelince beyler, buyurun arkamdan gelin. Bak işte, Timofey de sana saygılarını sunmaya geldi Evgeni. O da sevindi, yaşlı çomar. Ne var? Sevindin mi yaşlı çomar? Buyurun gidelim. Ve Vasili İvaniç ökçeleri çarpılmış telliklerini şapırdata şıpırdata telaşla öne düştü. Evin tamamı altı tane minicik odadan oluşuyordu. Bunlardan biri dostlarımızı götürdüğü çalışma odasıydı. Üzeri yılların tozuyla kararmış, sanki islenmiş gibi duran kağıtlarla kaplı, kalın bacaklı bir masa. İki pencere arasında kalan yeri tamamen kaplıyordu. Duvarlarda Türk tüfekleri, kamçılar, bir kılıç... İki harita, bir takım anatomi resimleri, Hufelant'ın bir portresi, siyah bir çerçeve içinde kıllardan yapılmış bir arma ve camlanmış bir diploma asılıydı. Karelya kayınından yapılmış iki büyük dolabın arasında bazı yerleri delinmiş, bazı yerleri yırtılmış deri bir divan yer alıyordu. Raflarda sıkış sıkış ve düzensiz bir şekilde kitaplar, küçük küçük kutular, içi doldurulmuş kuşlar, Kavanozlar, küçük şişeler vardı. Bir köşede kırık bir elektrik pili duruyordu. Size seylemiştim sevgili konuğumuz diye söze başladı Vasile İvaniç. Bizi burada nasıl demeli, kampta gibi yaşıyoruz işte. Tamam, yeter, ne özür dileyip duruyorsun diye babasının sözünü kesti Bazarov. Bizim Karun olmadığımızı, senin de bir sarayının olmadığını Kirsanov çok iyi biliyor. Onu nereye yerleştireceğiz, asıl mesele bu. Canım Yevgeni, müştemilatta harika bir odamız var. Orada çok rahat edecekler. Demek bir müştemilat yaptırdın. Evet efendim, hamamın bulunduğu yerde diye lafa karıştı Timoyevic. Yani hamamla yan yana diye acele acele düzeltti Vasili Ivanovich. Artık yaz geldi. Hemen oraya gidip gereken emirleri vereyim. Sen de Timofeyich, bu arada beyefendilerin eşyalarını getirebilirsin. Sana da Yevgeniv pek tabii ki... ''Çalışma odamı veriyorum.'' ''Buyur işte.'' ''Maskara iyi kalpli ihtiyarcık.'' diye ekledi Bazarov. ''Vasili İvanoviç çıkar çıkmaz. Seninki gibi tuhaf ama başka çeşit bu. Artık çok fazla konuşuyor.'' dedi. ''Annen de galiba harika bir kadın.'' dedi Arkady. ''Evet, içten pazarlıklı değildir. Bak görürsün bize nasıl bir yemek çıkartacak.'' ''Bugün sizi beklemiyorlardı küçük bey.'' Danayeti aldırmadılar dedi Bazarov'un çantasını henüz getirmiş olan Timofeyich. Biz de danayeti olmadan idare ederiz. Yoksa yok ne yapalım yoksulluk ayıp değil derler. Babanın kaç gövlüsü var diye sordu birden Arkady. Çiftlik onun değil annemin. Hatırladığıma göre 15. Hepsi 22 diye belirtti Timofeyich hoşunsuzlukla. Terlik şapırtıları duyuldu ve Vasily Ivanovich tekrar ortaya çıktı. Birkaç dakika sonra odanız sizi kabul etmeye hazır olacak diye aykırdı Vasily Ivanoviç bir törendeymiş gibi. Arkadi Nikolaiç miydi? Adınız öyleydi galiba değil mi? Buyurun size de bir de uşak diye ekledi. Kendisiyle birlikte içeri girmiş olan saçları kısa kesilmiş, dirsekleri yırtık bir mavi kaftan ve başkasına ait çizmeler giymiş bir oğlanı göstererek. Adı Fetka'dır. Oğlum yasaklasa bile ben yine de söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Bu çocuk pipo doldurmayı da becerir. Tütün içer misiniz? Daha çok yaprak sigarası içiyorum diye yanıtladı Arkadi. Çok akıllıca bir iş yapıyorsunuz. Benim de tercihim yaprak sigarasıdır. Ama bizimki gibi ıssız yerlerde yaprak sigarası bulmak son derece zor oluyor. Yeter artık yakınıp durma diye tekrar babasının sözünü kesti Bazarov. ''İyisi şuraya, divana otur da bir yüzünü göreyim.'' Vasili İvanoviç gülmeye başladı ve oturdu. Yüzü oğlunun yüzüne çok benziyordu. Sadece alnı daha basıktı ve ağzı da birazcık daha genişti. Durmadan hareket ediyordu. Sanki giysisi kaslarını sıkıştırıyormuş gibi omuzlarını oynatıyordu, gözlerini kırpıştırıyordu. Hafif hafif öksürüyordu ve parmaklarını kıpırdatıp duruyordu. Bu arada oğlunda ise etrafa hiç önem vermeyen bir hareketsizlik görülüyordu. ''Yakınıyormuşum'' diye tekrarladı Vasili Ivanovich. ''Sen Yevgeni, sanma ki ne kadar ıssız bir yerde yaşıyoruz falan diyerek konuğumuza kendimi acındırmak istiyorum. Tam tersine ben düşünen bir insan için ıssız yer diye bir şeyin olmadığı kanısındayım. En azından elimden geldiğince yosun tutmamaya, çağın gerisinde kalmamaya çalışıyorum.'' Vasili İvanoviç arkadeğin odasına koşarak kapıp getirdiği yeni sarı bir kutuyu cebinden çıkardı ve kutuyu havada sallayarak sözlerine devam etti. Örneğin kendi açımdan epeyce fedakarlık ederek köylülerimi azat ettiğimden ve ürünün yarısını bana vermeleri kaydıyla topraklarımı onlara verdiğimden pek söz etmiyorum. Bunu görev bildim. Öteki toprak sahipleri bunu akıllarından bile geçirmeseler de Saaduyu bunu emrediyor. Sözüne ettiğim bilimdir, eğitimdir. Evet, 1855 yılına ait sağlık dostunu görüyorum sen de dedi Bazarov. Onu bana eski bir arkadaşım gönderiyor dedi Vasily Ivanoviç. Bu arada daha ziyade Arkadiye hitap ederek ve numaralı karelere bölünmüş olan alçıdan bir kafatasını göstererek "Schloënder Adem'de yabancımız değil." ''Hala Rademelşir mı inanıyorlar mı?'' diye sordu Bazarov. Vasily Ivanovich öksürmeye başladı. ''Taşra'da, beyler elbette siz daha iyi bilirsiniz. Bizim sizinle yarışmak ne haddimize. Zaten bizim yerimizi siz alacaksınız. Benim zamanımda Hoffman gibi bir humoralist, Brown gibi de bir vitalist bize çok komik gelirdi. Oysa onlar da zamanında pek çok gürültü koparmışlardı. Sizin nazarınızda, Rodamaker'ın yerini yeni biri almıştır. Siz ona saygı gösterirsiniz. 20 yıl sonra ise belki de bu adam gülünç gelecektir. Gönlün ferah olsun diye söylüyorum dedi Bazarov. Artık biz engel anlamında tıpla gülüyoruz ve hiç kimseye de hayranlık duymuyoruz. Nasıl olur? Sen doktor olmak istemiyor musun? İstiyorum ama biri öbürüne engel değil ki. Vasili Ivanovich orta parmağıyla içinde biraz sıcak kül kalmış olan piposuna vurdu. Öyle olsun. Öyle olsun bakalım. Tartışacak değilim. Ben neyim ki zaten? Emekli bir askeri hekim. Şimdi de tarım uzmanı oldum. "Dedenizin tugayında hizmet ettim." diyerek tekrar arka diye döndü. "Evet efendim, evet. Zamanında pek çok şey görüp geçirdim. Ne topluluklar içinde bulundum. Kimlerle ilişkim oldu?" Ben, yani şu karşınızda gördüğünüz adam, evet ben, Prens Wittgenstein'ın ve Jigofsky'in nabzını saymış adamım. Onları 14'te Güney Ordusu'ndaki herkes anlıyorsunuz. Ya da tek tek tanırdım. Zaten benim işim bir kenarda durmaktı. Bir neşterimi bilirdim o kadar. Dedeniz ise çok saygıdeğer bir adamdı. Gerçek bir asker. İtiraf et, kalın kafalının biriydi dedi Bazar o tembel tembel. ''Ah Yevgeniv, ne biçim konuşuyorsun? Rica ederim. Elbette General Kirsanov o insanlardan değildi.'' ''Neyse, bırak şimdi onu.'' diye sözünü kesti babasının Bazarov. ''Buraya gelirken senin kayın korusunu görüp çok sevindim, çok büyümüş.'' Vasili İvanovi canlandı. ''Bak bak, bahçem nasıl oldu? Her bir ağacı kendi ellerimle diktim. Meyve ağaçları var, çilek var, her türlü şifalı ot var. Siz gençler... Ne derseniz deyin, yine de Paracelsus Baba Kutsal gerçeğin Herpes Verbes et Labidus görmüştü. Aslında bildiğin gibi pratikten uzaklaştım ama haftada iki kere ihtiyarlıktan silkinmem gerekiyor. Danışmaya geliyorlar, gelenleri kovamam ya. Yoksul insanların yardım istemeye geldikleri de oluyor. Üstelik burada hiç doktor da yok. Buralı bir komşu, düşünsene, hem de emekli bir binbaşı da insanları tedavi ediyor. ''Tıp okumuş mu?'' diye soruyorum. Bana diyorlar ki, ''Hayır, okumamış. Daha çok hayırseverliğinden bunu yapıyor.'' hayır hayırseverliğinden. Buna ne dersiniz? Ha ha ha.'' ''Fetka, bana bir pipo doldur.'' dedi Bazarov pek sert bir şekilde. Burada başka bir doktor bir hastaya gelmiş diye devam etti Vasily Ivanovich garip bir umutsuzlukla. ''Adam doktoru içeri bırakmıyor, artık gerek yok.'' diyormuş. Beriki bunu beklemiyormuş, mahcup olmuş ve demiş ki: "Efendiyi ölmeden önce hıçkırık tuttu mu?" "Tuttu efendim. Çok hıçkırdı mı?" "Çok. Ya bu iyi işte." ve dönüp gitmiş. Ha ha ha. Sadece ihtiyar gülüyordu. Arka değin yüzünde bir gülümseme ifadesi belirdi. Bazarov yalnızca piposunu tüttürüyordu. Sohbet bu şekilde bir saat kadar devam etti. Arkady aslında hamamın soyunma yeri olarak kullanılan ama rahat ve temiz bir yer alan odasına gidip geldi. Nihayet Tanyusha içeri girdi ve yemeğin hazır olduğunu haber verdi. İlk önce Vasily Ivanoviç kalktı. Gidelim beyler, canınızı sıktıysan bağışlayın. Belki de bizim hanım sizi benden daha fazla hoşnut eder. Acele hazırlandığı halde çok güzel, hatta çok bol bir yemek çıkmıştı. Yanlış şarap birazcık. Nasıl derler kötüydü. Timofeyich tarafından, şehirden, tanıdık bir tüccardan alınmış olan bu sert şarabın bakırımsı, reçinemsi bir tadı vardı. Sinekler de rahat vermiyordu. Her zaman evde uşak olarak çalışan çocuklardan biri, büyük yeşil bir dalla sinekleri kovalardı. Ama bu defa Vasily Ivanovich, genç kuşak tarafından ayıplanmaktan korktuğu için çocuğu göndermişti. Arena Vilasievna bu arada giyinip kuşanacak zaman bulmuştu. İpek kurdeleli yüksek bir başlık giymiş ve omzuna dallı dallı mavi bir şal almıştı. Yeni uşasını görür görmez yine birazcık ağladı ama kocasının onu uyarmasına gerek kalmadı. Şalını leke yapmamak için hemen gözyaşlarını sildi. Sadece delikanlılar yemek yediler, ev sahipleri yemeklerini çoktan yemişlerdi. Alışkın olmadığı çizmelerle pek rahatsız görünen Fetka hizmet ediyor, adı Anfişuska olan, kahyalık, çamaşırcılık yapan ve tavuklara bakan erkek suratlı ve çarpık bir kadın da ona yardım ediyordu. Vasily Ivanoviç yemek sırasında odanın içinde dolaşıp durdu ve son derece mutlu, hatta mutluluktan coşmuş bir halde Napolyon'un politikasının, ve İtalyan sorununun karmaşıklığının kendisinde uyandırdığı büyük korkulardan söz etti. Arina, Villasievna Arkadi'yi fark etmiyor, ona ikramda bulunmuyordu. Küçük yumruğunun mişne rengindeki şişmiş dudaklarının, yanaklarındaki ve kaşlarının üstündeki benlerin son derece iyi kalpli bir ifade kattığı yuvarlak yüzüne dayamış, gözlerini oğlundan ayırmıyor ve durmadan iç geçiriyordu. Onun ne kadar zamanlığına geldiğini öğrenmek için can atıyor ve ama sormaya korkuyordu. Ya iki günlüğü ne derse diye düşünüyordu ve kalbi duracak gibi oluyordu. Kızartma yendikten sonra Vasily Ivanovic bir an için kayboldu ve açılmış bir şişe şampanyayla geri döndü. İşte diye haykırdı. Ücra bir yerde bile yaşasak önemli olaylarda kendimizi neşelendirecek bir şeyimiz bulunur. Üç şampanya bardağıyla bir küçük kadehi doldurdu paha biçilmez konukların sağlığını diyerek kadeh kaldırdı ve bardağındakini asker usulü tepesine bir kere de dikip içti. Alina Vilasyevna'yı da kadehindeki son damlaya kadar içmeye zorladı. Hiçbir tatlıya tahammül edemeyen Arkady, reçeli sıra geldiğinde Bazarov kesinlikle yemeği reddettiği ve hemen sigara içmeye başladığı için daha yeni pişirilmiş olan dört çeşit reçelden de tatmayı görev bildi. Daha sonra sahneye kaymak, tereyağı ve çöreklerle birlikte çay çıktı. Sonra da Vasili Ivanovitch akşamın güzelliğini seyretmek için herkesi bahçeye götürdü. Tatlı sıranın yanından geçerken arka diye güneşin batışına bakarak burada filozofluk etmeye bayılırım diye fısıldadı. Bir müzeviyeye iyi geliyor. Şuraya biraz daha ileriye birkaç tane ağaç diktim. Horatius'un sevdiği ağaçlardan. Ne acıymış diye sordu konuşmaya kulak kabartan Bazarov. Ne acı olacak Akasya? Bazarov esnemeye başlamıştı. Sanırım yorguçların Morpheus'un kollarına atılma zamanı geldi dedi Vasily Ivanich. Yani uyku zamanı diye atıldı Bazarov. Çok yerinde bir düşünce. Gerçekten de zamanı geldi. Annesiyle vedalaşarak onu alnından öptü. Annesi ise oğluna sarıldı ve arkasından gizlice onu 3 defa kutsadı. Vasily İvaniç Arkadiy odasına götürdü ve ona ''Sizin mutlu yaşlarınızdayken benim aldığım keyif kadar'' diyerek huzurlu bir dinlenme diledi. Gerçekten de arkadi hamamın soymalığında son derece rahat uyudu. Burası nane kokuyordu ve sobanın arkasında iki cırcır böceği insanın uykusunu getirecek şekilde birbirleriyle yarışırcasına cırıldayıp duruyordu. Vasily Ivanoviç arkadiden ayrıldıktan sonra çalışma odasına gitti. Divanın üzerinde oğlunun ayak ucunda biraz kestirdikten sonra onunla çene çalmaya hazırlanıyordu ki Bazarov uyumak istediğini söyleyerek babasına hemen gönderdi ama sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gözlerini büyük büyük açıp öfkeli öfkeli karanlığa bakıyordu. Çocukluk anılarının etkisi altında son acı anılardan henüz kurtulamamıştı. Arina Vlasievna önce doya doya dua etti. Sonra da hanımın karşısında mıhlanmış gibi durarak ve tök gözünü ona dikerek Yevgeni Vasilyiç hakkındaki bütün düşüncelerini gizemli bir fısıltıyla ona anlatan Anfisushka ile uzun uzun sohbet etti. Yaşlı kadıncağızın sevinçten, şaraptan ve sigara dumanından iyice başı dönmüştü. Kocası onunla konuşmaya başladı ve elini salladı. Arena Vilasyevna'' Eski zamanlardan kalma gerçek bir Rus soylusuydu. 200 kadar 200 yıl kadar önce eski Moskova zamanında yaşamalıydı. Çok dindar ve hassas bir insandı. Her türlü alamete, fala, büyüye, rüyaya inanırdı. Ermişlere, perilere, orman devlerine, kötü tesadüflere, büyü yüzünden olan rahatsızlıklara, koca karı ilaçlarına, yakında dünyanın sonunun geleceğine inanırdı da mumlar sönmezse kara buğdayın iyi ürün vereceğine, insanın gözü değerse mantarın artık yetişmeyeceğine inanırdı. Şeytanın su olan yerleri sevdiğine, her Yahudinin göğsünde kanlı bir lekecik bulunduğuna inanırdı. Farelerden, su yılanlarından, kurbağalardan, serçelerden, sülüklerden, gök gürültüsünden, soğuk sudan, hava cereyanından, atlardan, tekelerden, kızıl saçlı insanlardan... Ve kara kedilerden korkardı. Cırcır böceklerini ve köpekleri pis hayvanlar sayardı. Ne dana eti, ne güvercin, ne ıslakoz, ne peynir, ne kuşkonmaz, ne yerilması, ne tavşan eti, ne de karpuz yerdi. Çünkü kesilmiş karpuz, vaftizci Yahya'nın başını hatırlatıyordu. İstiridyeden ise ürpermeden söz edemezdi. Yemek yemeyi severdi ama perhizi de sıkı tutardı. Günde 10 saat uyurdu ama Vasily Ivanov için başı ağrıyorsa hiç yatmazdı. Alexis'ten ya da ormandaki kulübeden başka tek bir kitap okumamıştı. Yılda bir, en fazla iki mektuptan fazlasını yazmamıştı ama ev işlerinde, sebze meyve kurutmada ve reçel yapımında söz sahibiydi. Gerçi elini hiçbir şeye sürmez ve genellikle istemeyi istemeye yerinden kımıldardı ama Arina Vlasievna çok iyi yürekliydi. Ve kendine göre hiç de aptal değildi. Dünyada emir verecek beyler ve hizmet edecek basit insanlar olduğunu bilirdi. Ve bu yüzden dal kavukluktan da, yerlere kadar eğilmekten de iğrenmezdi. Emrindekileri sevecen ve yumuşak davranırdı. Bir tek dilenciyi bile sadaka vermeden göndermezdi ve zaman zaman dedikodu etse de hiç kimseyi hiçbir zaman kınamazdı. Gençliğinde çok sevimliydi. Kılavsen çalardı, ve birazcık Fransızca konuşabilirdi. İstemeden evlendiği kocasıyla birlikte yıllarca oradan oraya dolaşırken şişmanlamış ve müziği de Fransızcayı da unutmuştu. Oğlunu çok severdi ama anlatılamayacak kadar da korkardı ondan. Çiftliğin yönetimini Vasili İvanoviç'e bırakmıştı. Artık hiçbir işe karışmıyordu. Kocası gelecekteki değişimlerden ve planlarından söz etmeye başlar başlamaz oflayıp buflar Mendiliyle yelpazelenir ve korkudan kaşlarını gittikçe daha yukarı kaldırırdı. Evhamlı bir kadındı. Hep büyük bir felaket beklerdi ve kederli bir şey hatırlar hatırlamaz hemen ağlamaya başlardı. Bu tür kadınların soyu artık tükeniyor. Buna sevinmek mi yoksa üzülmek mi gerekir tanrı bilir. Yataktan kalktıktan sonra arka Arkadi pencereyi açtı ve gözüne çarpan ilk şey Vasili Ivanoviç oldu. Buhar kumaşından bir röp, röpte şambr giymiş, beline de bir mendil bağlamış olan ihtiyar gayretli gayretli sebze bahçesini belliyordu. Genç konuğunu fark etti ve küreye dayanarak bağırdı. Gününüz aydın olsun. Nasıl, iyi uyudunuz mu? Çok iyi diye cevap verdi Arkadi. Bense burada görüyorsunuz ya Sinsinatus gibi son turfanda şalgam için tarh açıyorum. Artık öyle bir zaman geldi ki herkes kendi yiyeceğini kendi elleriyle elde etmek zorunda. Başkalarına güvenecek bir durum yok. Kendin için çalışmak gerekiyor. Demek ki Jean-Jacques Rousseau haklı. Beyim siz beni yarım saat önce bambaşka bir durumda görecektiniz. Köylü kadının biri karnında buruntudan şikayet ediyordu. Onlar böyle derler. Ama bize göre bu dizenteridir. Nasıl anlatsam? Afyonlu bir iğne yaptım. Bir başkasının dişini çektim. Bu kadına dişin sinirini eterle uyuşturmayı önerdim. Ama kabul etmedi. Bütün bunları gratis yapıyorum. Bununla birlikte benim için bunda şaşacak bir şey yok. Ben zaten plebim, halktan biriyim, homonovusum, karım gibi eski asilzadelerden değilim. ''Buraya, gölgeye buyurup çaydan önce sabah serinliğini içinize çekmek istemez misiniz?'' Arkady dışarı çıkıp ihtiyarın yanına gitti. ''Bir kere daha hoş geldiniz.'' dedi Vasily Ivanoviç, elini kafasına örten yağlı takkesine koyup askerce bir selam vererek. ''Biliyorum, siz şatafata, eğlenceye alışıksınız ama bu dünyanın büyükleri de bir kulübenin çatısı altında kısa bir süre geçirmeyi küçümsemezler.'' Rica ederim diye Arkady'i itiraz etti. ''Ben nasıl bu dünyanın büyüklerinden olurum ki? Hem ben şatafata falan da alışık değilim.'' ''Bir dakika, bir dakika.'' diyerek nazir bir tavırla itiraz etti yaşlı adam. ''Artık arşive kalkmış olsam da kibar çevrelerde dolaştım. Kuşu uçuşundan tanırım. Aynı zamanda kendime göre bir psikolog ve bir fizyonomistim de. Ben de bu yetenek olmasaydı sözümü mazur görün.'' Çoktan mahvolmuştum. Beni benim gibi küçücük bir adama ezer geçerlerdi. İltifat olsun diye söylemiyorum. Sizinle oğlum arasında fark ettiğim dostluk beni candan sevindiriyor. Az önce onunla görüştüm. Siz de bilirsiniz. Her zamanki gibi çok erken kalktı ve çevrede dolaşmaya çıktı. Merakımı bağışlayın. Benim Yevgeni ile uzun zamandır mı tanışıyorsunuz? Bu kıştan beri. Demek öyle. Bir şey daha sormama izin verin. Fakat neden bir yere oturmuyoruz ki? Size bir baba olarak bütün samimiyetimle sormama izin verin. Yevgeniy için ne düşünüyorsunuz? Oğlunuz benim karşılaştığım en mükemmel insanlardan biri diye çok canlı bir şekilde cevap verdi Arkadiy. Vasily Ivanoviç gözleri birden açıldı ve yanakları hafifçe kızardı. Kürek elinden düştü. Demek böyle düşünüyorsunuz diye söze başladı. Eminim diye atıldı Arkadiy. ''Oğlunuzu büyük bir gelecek bekliyor. Adınıza ün kazandıracak. İlk karşılaşmamızdan beri bundan eminim.'' ''Nasıl? Nasıl oldu peki?'' dedi Vasili Ivanovich güçlükle konuşarak. Kalın dudakları hayranlık dolu bir gülümseme ile açıldı ve bu gülümseme bir daha da dudaklarından kaybolmadı. ''Nasıl karşılaştığımızı mı öğrenmek istiyorsunuz?'' ''Evet, genel olarak yani.'' Arkady, Bazarov'u Odinsova ile mazurka yaptıkları gecekinden çok daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir heyecanla anlatmaya başladı. Vasily Ivanovich onu dinliyor, dinliyor, sümkürüyor, mendilini ellerinde yuvarlarıp duruyor, öksürüyor, saçlarını karıştırıyordu. Sonunda dayanamadı. Arkadiye doğru eğildi ve onu omzundan öptü. ''Beni çok mutlu ettiniz'' diye mırıldandı gülümsemeye devam ederek. ''Şunu söylemeliyim ki, ''Ben oğlumu taparcasına severim. Bizim ihtiyardan artık hiç söz etmiyorum. Malum, anne ama oğlumun yanında duygularımı açıklamaya cesaret edemiyorum. Çünkü bundan hoşlanmıyor. Duygularım bu şekilde ortaya dökülmesine karşıdır. Hatta pek çokları onun yapısındaki bu katılık yüzünden ayıplıyorlar ve bunu kibir ve duygusuzluk belirtisi olarak görüyorlar. Ama onun gibi insanlar alelade arşınla ölçülmemelidir. Doğru değil mi?'' ''İşte size bir örnek. Onun yerinde başkası olsa ana babasından para sızdırıp dururdu. Oysa bizden inanır mısınız ömründe bir kapikçi kalmamıştır vallahi de billahi de.'' ''O çıkar gözetmeyen onurlu bir insandır.'' dedi arkadi. ''Özellikle çıkar gözetmeyen.'' Bense Arkady Nikolayevich sadece onu taparcasına sevmekle kalmıyorum, onunla iftihar ediyorum ve tek gururumda zaman geçince onun yaşam öyküsünde şu sözlerin yazılmış olması olacak. Sıradan bir askeri hekimin oğludur. Ancak babası ondaki yetenekleri erken fark etmiş ve eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. İhtiyarın sesi yarıda kesildi. Arkady onun elini tutup sıktı. Vasili Ivanovich bir süre sustuktan sonra ''Sizce kazanacağını söylediğiniz bu ünü tıp alanında kazanmayacak değil mi?'' diye sordu. Bu konuda da ilk sıralardaki bilim adamlarından biri olsa da tabii ki tıpta değil. Hangi alanda ün kazanacak Arkadyi Nikolayevich? ''Bunu şimdiden söylemek zor ama ünlü biri olacak o.'' ''Ünlü biri olacak.'' diye tekrarladı ihtiyar adam ve düşünceye daldı. Elinde büyük bir yemek tabağı dolusu olgun ahududuyla yanlarından geçen Anfisuşka ''Arina Vlasievna sizi çaya çağırmamı emrettiler.'' dedi. Vasili İvanoviç silkindi. ''Ahududu için soğuk kaymak da olacak mı?'' ''Olacak efendim.'' ''Bak soğuk olsun ha. Çekinmeyin. Arkadiyin Nikola Daha çok alın. Yevgeni nerede kaldı acaba?'' ''Buradayım.'' diye Bazarov'un sesi duyuldu Arkadiyin odasından. Vasili İvanoviç hızla döndü. Vay vay arkadaşını ziyaret etmek istedin demek. Ama geç kaldın biz onunla uzun zamandır sohbet ediyoruz. Şimdi çay içmeye gidelim. Annen çağırıyor. Ha burada seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ne konuda? Burada bir köylü var. İkte olmuş. Yani sarılık mı demek istiyorsun? Evet, müzmin ve çok da inatçı bir ikte. ''Ona kantoron ve kılıç otu verdim. Havuç yedirdim. Soda verdim ama bütün bunlar palyatif şeyler. Daha kesin bir çözüm lazım. Tıp bilimiyle alay etsen de eminim ki işe yarar. Bir öğüt verebilirsin bana. Ama bunu sonra konuşalım. Şimdi çay içmeye gidelim.'' Vasily İvanoviç tahtta sıradan canlı bir hareketle kalktı ve Şeytan Robert'ın bir şarkı söylemeye başladı. ''Yasa, yasa, yasa koyalım kendimize.'' ''Zevk, zevk, zevk için yaşamak.'' Fevkalade bir yaşama gücü dedi Bazarov camın yanından çekilirken. Öğlen olmuştu. Güneş gökyüzünü baştan başa kaplamış, beyaz bulutların incecik perdesinin arkasından insanı yakıyordu. Her şey susmuştu. Bir tek horozlar coşkuyla ötüyor ve onları dinleyen herkes de bir uyku isteği ve can sıkıntısı duygusu uyandırıyordu. Bir de ağaçların tepelerinde bir yerde... Yavru bir atmacanın hiç kesilmeyen tiz sesi ağlamaklı bir çağrı halinde şınlayıp duruyordu. Arkadiy ve Bazarov pek büyük olmayan bir saman yığınının gölgesinde altlarına iki kucak çıtır çıtır kuru ama henüz yeşil ve kokulu ot serip uzanmışlardı. O titrek kavaktaydı Bazarov, bana çocukluğumu hatırlatıyor. Tuğla kalan çukurun kıyısında büyürken ben bu çukurun ve titrek kavağın özel bir tılsıma sahip olduklarından emindim. ''Onların yanında hiçbir zaman canım sıkılmazdı. O zamanlar çocuk olduğum için sıkılmadığımı anlayamazdım işte. Şimdi yetişkin oldum. Tılsım artık etkili olmuyor.'' ''Burada ne kadar kaldın?'' diye sordu Arkady. ''Arka arkaya iki yıl kadar. Sonra arada bir geldik. Gezgin bir yaşam sürdük. Daha çok şehirlerde sürttük durduk.'' ''Bu ev yapılalı çok olmuş mu?'' ''Çok. Evi önce dedem yaptırmış. Annemin babası.'' ''Deden kimmiş?'' Kim bilir kim. Binbaşıymış. Svoroy zamanında görev yapmış. Hem alplerden geçişlerini anlatırdı. Uyduruyordur mutlaka. Demek bu yüzden oturma odanızda Svoroy'un portresi asılı. Ben sizinki gibi böyle eski ve sıcacık evleri severim. Bu evlerdeki koku da çok özel bir kokudur. Kandilyaları yonca kokar gibi dedi Bazaroy esneyerek. Ya bu sevimli evlerdeki sineklere ne demeli? Aman aman. Söyle dedi Arkady'yi kısık bir sessizlikten sonra. Çocukken sana hiç baskı yaptılar mı? Annemin ve babamın nasıl insanlar olduğunu görüyorsun. Sert değildirler. Onları sever misin Yevgen'i? Severim tabi Arkady. Onlar seni öyle seviyorlar ki... Pazaro bir süre sustu. Ne düşündüğümü biliyor musun dedi. Sonunda ellerini başının altına koyarak. Bilmiyorum. Ne? Düşünüyorum da... Annemle babama bu dünyada yaşamak kolay. Babam 60 yaşından didim duruyor. Palyatif çarelerden söz ediyor. İnsanları tedavi ediyor. Köylülere iyilik, iyilik yapıyor. Ovardalık ediyor kısacası. Annem için de kolay. Bütün günü çeşit çeşit işlerle, ahlarla, oflarla dolu kendini düşünecek zamanı olmaz. Ben ise, sen ise, ben ise düşünüyorum. İşte burada saman yığınının gölgesinde yatıyorum. Darıcık bir yer işgal ediyorum. İçinde bulunmadığım, beni ilgilendiren bir işin olmadığı, geri kalan boşlukla kıyaslandığında bir damlacık, bir yer ve yaşayabileceğim zaman bölümü. Benim içinde olmadığım ve olmayacağım sonsuzluk karşısında. Öyle küçük ki. Oysa bu atomda bir matematiksel noktada kan dolaşıp duruyor. Beyin çalışıyor. Bir takım istekler oluyor. Ne saçmalık. Ne boş şeyler. Sana şunu belirteyim ki bu söylediklerin bütün insanlar için geçerlidir. Haklısın diye atıldı Bazarov. Ben demek istiyordum ki onlar yani annemle babam bir şeylerle uğraşıyorlar ve kendi hiçliklerinden rahatsızlık duymuyorlar. Bu durum onlara tiksindirici gelmiyor. Bense ben sadece can sıkıntısı ve öfke hissediyorum. Öfke mi? Neden öfke duyuyorsun? Neden mi? Ne demek neden? Unuttun mu yoksa? Her şeyi hatırlıyorum ama yine de öfkelenme hakkın olduğunu kabul etmiyorum. Sen mutsuzsun. Kabul ediyorum ama… Ha evet görüyorum. Sen Arkady Nikolaevich aşkı bütün yeni gençler gibi anlıyorsun. Gel bili bili tavukçuk yanına gelir gelmez de Allah bacaklarına kuvvetlersin. Ben öyle değilim ama bu kadar konuştuğumuz yeter. Yardım edilemeyecek bir şeyden söz etmek ayıptır. Yan tarafa döndü. ''Vay canına bak babayı yiğit karınca, yarı ölü bir sineği taşıyor. Taşı kardeşim taşı, bakma sen sineği indirendiğine. Hayvan olarak durumundan faydalan. Sen acıma duygusunu tanımama hakkına sahipsin. Bizim gibi kendi duygularını çiğneyen bir varlık değilsin. Bari sen bunu söyleme Yevgeniv, kendi duygularını ne zaman çiğnedin ki?'' Bazarov kafasını kaldırdı. ''Yalnızca bundan gurur duyuyorum zaten.'' Kendi duygularımı çiğnemedim. Demek ki bir kadın da beni çiğneyemez. Tamam, bitti, bu kadar. Bu konuda artık benden tek bir söz iş istemezsin. İki arkadaş kısa bir süre hiç konuşmadan yattılar. Evet diye konuşmaya başladı Bazarov. İnsan tuhaf bir yaratıktır. Burada babalarımızın sürdürdükleri renksiz yaşama şöyle yandan ve uzaktan bir bakarsın. Daha iyisi can sağlığı dersin. Yersin, içersin. En doğru, en akıllı biçimde davrandığını bilirsin. Ama öyle değil. Can sıkıntısı huzurunu kaçırır. İnsanlarla uğraşmak istiyorum. Onlara küfretmek gerekse bile onlarla uğraşmak istiyorum. Hayatı her anı önemli olacak biçimde kurmak gerekirdi dedi Arkadi düşünceli bir şekilde. Kim istemez ki? Önemli olsa da yanlış olabilir ama yine de tatlıdır. Yalnız, önemsiz olana da razı gelebilir insan. Fakat ya küçük tatsızlıklar, bayağılıklar, asıl felaket bunlardır. İnsan eğer bu bayağılıkları kabul etmek istemezse onlar o insan için var olamaz. Hmm bu söylediğinde karşıt bir genel hüküm. Ne dedin, bu isimle neyi kastediyorsun? Şunu kastediyorum. Örneğin eğitim yararlıdır dersem bu bir genel hükümdür. Ama eğer eğitim zararlıdır dersem de bu da karşıt bir genel hükümdür. Bu hüküm daha şık görünebilir ama aslında ikisi de aynıdır. Peki ama gerçek nerede, hangi tarafta? Nerede mi? Sana bir yankıyla cevap vereceğim. Gerçek nerede? Sen bugünlü, hüzünlü bir ruh hali içindesin Yevgeni. Sahi mi? Güneş beni yakmış olmalı ama bu kadar çok ahududu yememeliydim. Bu durumda biraz kestirmek fena olmaz dedi Arkadi. Belki de yalnız sen beni seyretme. Uyuyan insanın suratı çok aptal görünür. Başkaları senin hakkında ne düşünürse düşünsünler. Senin için hepsi bir değil mi? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Olgun bir insanın bu konuda kaygı duymaması gerekir. Olgun bir insan düşünecek hiçbir şeyi olmayan insandır. Bir insanın sözüne kulak vermek ya da ondan nefret etmek gerekir. Tuhaf, ben hiç kimseden nefret etmiyorum dedi Arkadi. biraz düşündükten sonra. Bense o kadar çok kişiden nefret ediyorum ki. Sen sevecen birisin, yumuşak tabiatlısın. Kimden nefret edeceksin ki? Çekin gelsin, kendine güvenin az. Ya sen diye onun sözünü kesti Arkadi. Kendine güveniyor musun? Kendini yükseklerde mi görüyorsun? Bazar o bir süre sustu. Yılgınlık göstermeyen biriyle karşılaştığım zaman diye dura dura konuşmaya başladı. Kendi hakkımdaki düşüncemi değiştiriyorum. Nefret etmek. Örnek olarak bugün bizim muhtar Filip'in evinin yanından geçerken ne kadar hoş bembeyaz bir evdir. Dedin ki ne zaman en sonuncu köylünün de böyle bir evi olursa Rusya o zaman mükemmelliğe ulaşmış olacaktır. Her birimiz de buna yardım etmek zorundayız. Oysa ben adı Filip ya da Sidor olsun uğrunda dedinip duracağım ama sonunda bir teşekkürünü bile görmeyeceğim bu en sonuncu köylüden nefret etmeye başladım. Hem onun teşekküründen bana ne? O beyaz bir evde yaşayacak. Benim üzerimde ise dulavratotu bitecek. Sonra ne olacak? Yeter evgeni. insanın bugün seni dinleyince bizi ilkesiz olmakla suçlayanlara ister istemez hak verisi geliyor. Amcan gibi konuşuyorsun. Genellikle ilke diye bir şey yoktur. Şimdiye kadar bunu anlayamamışsın. Sadece duygular vardır. Her şey onlara bağlıdır. Nasıl yani? Basbayağı. Örneğin ben duygularımın etkisiyle olumsuz bir doğrultu izliyorum. Her şeyi inkar etmek hoşuma gidiyor. Beynim o şekilde yaratılmış. Hepsi bu işte. Kimya neden hoşuma gidiyor? Sen neden elma seviyorsun? O da duyguların etkisiyle. Bunların hepsi bir. İnsanlar hiçbir zaman derine inmezler. Bunu sana herkes söylemez. Ben de bunu sana bir daha söylemem. Ne diyorsun? Namusta mı duygu yani? Elbette, yevgeni diye üzgün bir sesle konuşma başladı Arkadi. Ne oldu, hoşuna gitmedi mi diye sözünü kesti Bazarov. Hayır kardeşim, her şeyi tırpanlamaya karar verdiğine göre tırpanı kendi bacaklarına da indir bakalım. Epeyce filozofluk ettik, doğa insana uyku sessizliği getirir demiş Pushkin. Hiçbir zaman böyle bir şey söylememiştir dedi Arkadi. Söylemediyse de söyleyebilirdi. Ve bir şair olarak söylemeliydi. Söz açılmışken, Puşkin orduda hizmet etmiş olmalı. Puşkin hiçbir zaman asker olmadı. ''Rica ederim, her sayfasında Rusya'nın şerefi için haydi savaşa haydi savaşa deyip durur. Sen de ne masalları uyduruyorsun, düpedüz bir iftira bu.'' ''İftira mı? Ne önemli şey, bu sözcükle beni korkutmak istedin ha?'' Bir insana ne iftira atarsan at, aslında o 20 kat daha kötüsünü hak ediyordur. Hadis'i iyisi mi, uyuyalım dedi Arkadiy sıkıntıyla. Büyük bir memnuniyetle diye karşılık verdi Bazarov. Ama ikisi de uyuyamadılar. İki delikanlının yüreğinde hemen hemen düşmanca bir duygu sarmıştı. Beş dakika kadar sonra gözlerini açtılar ve sessizce bakıştılar. Bak dedi birden arkadi Kuru bir ak ağaç yaprağı koptu ve yere düşüyor. Hareketleri aynı kelebeğin uçuşuna benziyor. Tuhaf değil mi? En hüzünlü ve ölü bir şey. En neşeli ve canlı şeye benziyor. Ah dostum Arkadini Kaloviç diye aykırdı Bazarov. Senden bir tek şeyi rica ediyorum. Güzel laflar etme. İstediğimi söylerim. Bu kadarı da zorbalık artık. Aklıma bir düşünce gelmişse neden onu ifade etmeyeyim? Öyle olmasına öyle ama düşüncemi ben de neden söylemeyeyim? Ben güzel laflar etmeyi yakışıksız buluyorum. Yakışık alan nedir? Sövüp saymak mı? E görüyorum ki sen de amcanın izinde yürümek niyetindesin. Bu sözlerini duysaydı o budala kim bilir ne kadar sevinirdi. Pavel Petroviç'e ne dedin sen? Ona hak ettiği şeyi söyledim. Budala dedim. Bu kadarı da fazla artık diye bağırdı Arkadyi. ''Vay vay akrabalık duyguları kabardı'' dedi Bazarov sakin sakin. ''Fark ettim ki bu duygu insanların içinde çok köklü bir biçimde yer ediyor. İnsan her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Her türlü önyargıdan sıyrılabilir ama örneğin kardeşinin başkalarına ait mendilleri çaldığını, bir hırsız olduğunu kabul etmeye gelince buna gücü yetmez. Gerçekten de benim kardeşim, benim olsun da dahi olmasın olabilir mi?'' ''Benim içimde kabaran basit bir adalet duygusuydu. Asla akrabalık duygusu değil.'' diye itiraz etti Arkadi öfkeyle. ''Ama sen bu duyguyu anlamadığın için, sen de böyle bir his olmadığı için bu konuda hüküm veremezsin.'' ''Başka bir deyişle, Arkadiy Kirsanov benim anlayışım açısından son derece yüksek birisidir. Önünde eğiliyorum ve susuyorum.'' ''Yeter, rica ederim Yevgen'i, sonunda kavga edeceğiz.'' Ah Arkadi, lütfen bir kerecik güzel bir kavga edelim. Kendimizi kaybedene kadar, yok edene kadar kavga edelim. Ama öyle yaparsak belki de sonunda... Dövüşür müyüz? diye atıldı Bazarov. Ne dersin? Burada, samanlıkta, böylesine sakin bir ortamda. Dünyadan ve insanların bakışlarından uzakta dövüşsek hiçbir şey olmaz. Ama sen benimle baş edemezsin. Şimdi senin boğazına veririm. Bazarov uzun ve sert parmaklarını açtı. Arkadiy döndü ve şaka yapar gibi ona karşı koymaya hazırlandı ama arkadaşının suratı ona öyle korkunç göründü ki dudaklarındaki çarpık gülümsemede, alev alev yanan gözlerinde hiç de şakaya benzemeyen öyle bir tehdit görür gibi oldu ki elinde olmayarak içini korku kapladı. ''Aa, demek buraya saklandınız.'' O anda Vasili İvanoviç'in sesi duyuldu ve yaşlı askeri hekim sırtında ev yapımı, çizgili, hafif bir ceket, ve kafatasında yine ev yapımı hasır şapkayla gençlerin karşısına dikildi. Sizi aradığım aradım. Fakat harika bir yer seçmişsiniz ve kendinizi harika bir işe kaptırmışsınız. Yerde yatıp göğe bakmak. Biliyor musunuz bunun özel bir anlamı vardır. Ben göğe sadece hapşırmak istediğim zaman bakarım diye homurdandı Bazarov. Ve Arkadiy'e dönerek alçak sesle yazık engel oldu diye ekledi. Pekala yeter diye fısıldadı Arkadiy. Ve gizlice arkadaşının elini sıktı. Ama hiçbir arkadaşlık böyle çatışmalara dayanmaz. Size bakıyorum da genç muhataplarım dedi bu arada Vasily Ivanovich, Kafasını sallayarak ve çapraz hale getirdiği kollarını topuzunun yerinde bir Türk figürü bulunan kendi el emeği usta işi Burma Boston'a dayayarak bakıyorum ve bakmaya doyamıyorum. İçinizde ne büyük bir güç, ne sağlıklı bir gençliğiniz var, yetenekleriniz var. Adeta... Kastor ve Pollux. ''Bak sen, mitolojiye daldı.'' dedi Vazorov. ''Zamanında latincesinin kuvvetli olduğu şimdi anlaşılıyor. Kompozisyondan gümüş madalya almıştın hatırladığıma göre değil mi?'' ''Dioskullar, Dioskullar.'' diye tekrarladı Vasili Ivanoviç. ''Tamam baba, yeter, bırak böyle dokunaklı laflar etmeyi.'' ''Kırk yılda bir kerecik olabilir.'' diye mırıldandı iktidar. ''Bu arada beyler, size iltifat etmek istiyorum.'' etmek için aramıyordum birincisi biraz sonra yemek yiyeceğimizi haber vermek için ikincisi de sana önceden söylemek istediğim bir şey var yevgenim sen zeki bir insansın insanları tanırsın kadınları da tanırsın onun için kusura bakmazsın annen senin gelişim münasebetiyle bir ayin yaptırmak istedi seni bu ayine katılmaya çağıracağımı zannetme sakın ayin çoktan bitti ama pederaleksi papaz mı? ''Evet, papaz. Bizim evde. Yemek yiyecek.'' Bunu beklemiyordum ve hatta böyle bir şey de söylememiştim. Ama nasılsa oldu. Adam beni yanlış anladı. Bu arada Arina Vilasyevna da ayrıca çok iyi ve sağduyulu bir adamdır. ''Yemekte benim porsiyonumu yemeyecek değil mi?'' diye sordu Bazarov. Vasily Ivanovich gülmeye başladı. ''Ne demek, olur mu öyle şey?'' ''Ben de daha fazlasını istemem. Her insanla sofraya oturmaya hazırım.'' Vasily Ivanovic şapkasını düzeltti. ''Senin her türlü önyargıdan uzak olduğunu bunu sormadan da biliyordum.'' diye mırıldandı. Bana gelince, benim gibi 62. yaşını yaşayan bir ihtiyarın böyle bile önyargıları yok. Peder Alexei de seninle tanışmayı çok istiyordu. ''Göreceksin, ondan hoşlanacaksın. İskambil oynamaktan da geri kalmaz ve hatta... Aramızda kalsın pipo bile içer.'' ''Ne var bunda? Yemekten sonra bir oyun çevirelim, onu yeneyim.'' ''Hehehe, he he, bakalım, zaman ne gösterecek?'' ''Sen de eski günlerini yeniden yaşarsın değil mi?'' dedi Bazarov üstüne basa basa. Vasili İvanoviç'in bronz renkli yanakları hafifçe kızardı. ''Utanmıyor musun yevgenim? Geçmişe manzi derler.'' ''Pekala, küçük beyin önünde itiraf etmeye hazırım. Gençliğimde böyle bir tutkum vardı. Üstelik de bana çok pahalıya mal oldu.'' Yalnız hava ne kadar da sıcak, yanınıza oturabilir miyim? Sizi rahatsız etmiyorum ya. Hiç etmiyorsunuz diye cevap verdi değil. Vasili İvanoviç oflaya puflaya saman yığınının üzerine çöktü. Şu andaki yatağınız bana askerdeki gezgin yaşamımı hatırlatıyor beyler diye söze başladı. Pansuman yaptığımız yerlerde böyle ot yığınlarının yanında olurdu ve Tanrı'ya şükrederdik. Derin bir nefes aldı. Ömrüm boyunca çok şey gördüm geçirdim. Mesela eğer izin verirseniz size Baserabya'daki veba salgınından ilginç bir olay anlatayım. Vladimir nişanını almasını sağlayan olay mı diye atıldı Bazarov. Biliyoruz biliyoruz lafa açılmışken neden onun nişanı takmıyorsun? Bir takım önyargılara sahip olmadığımı sana söylemiştim diye mırıldandı Vasili Ivanoviç. Ceketindeki kırmızı kurdeleyi sökmelerini daha bir gece önce emretmişti oysa. Ve veba olayını anlatmaya koyuldu. Birden arka diye Bazarov'u göstererek ve içtenlikle göz kırparak uyumuş bile dedi. Yevgeniy, kalk!'' diye ekledi. ''Yemeğe gidelim.'' Boylu poslu, şişman, gür saçlarını özene bözene taramış, erguvan renkli rahip cübbesinin beline işlemeli bir kuşak bağlamış olan peder Aleksey'in çok becerikli ve hazır cevap biri olduğu anlaşılıyordu. Onun kendilerini kutsamasına ihtiyaçları olmadığını sanki önceden anlamış gibi Arkadiy ve Bazarov'un elini sıkmak için ilk kendisi davrandı. Zaten genel olarak çok serbest hareket ediyordu. Böylece kendisini ele vermemiş ve ötekileri de incitmemiş oldu. Yeri geldiğinde papaz okulunda okuduğu latince ile alay etti ve piskoposunu savundu. İki kadeh şarap içti. Üçüncü kadehi ise reddetti. Arkadiy'den bir yaprak sigarası aldı ama sigarayı hemen içmeye davranmadı. Eve götüreceğini söyledi. Onda hoş olmayan tek şey yüzüne konan sinekleri yakalamak için bazen yavaş ve dikkatli bir hareketle elini yukarıya doğru kaldırması, bazen de sinekleri ezerek öldürmesiydi. Yeşil örtü örtülü masaya memnuniyetini ölçülü bir biçimde göstererek oturdu ve Bazarov'un 2 ruble 50 kapıyı alarak masadan kalktı. Bunu kağıt para olarak alacaktı. Arena Vlasievna'nın evinde gümüş para kullanma anlayışı yoktu. Arena Vilesnevna önceki gibi oğlunun yanında yumruğunu yanağına dayamış oturuyordu ve ancak yeni bir çerez ikram etmelerini söylemek için yerinden kalkıyordu. Bazarov'u okşamaktan çekiniyordu. Bazarov da onu cesaretlendirmiyor, kendisini sevmiyordu. Ayrıca da Vasily Ivanoviç karısına onu çok rahatsız etmemesini öğütlemişti. Gençler böyle şeylerden hoşlanmıyorlar demişti ısrarla. Ama Arina sürekli Bazarov'a bakan gözleri sadece bağlılık ve şefkati ifade etmiyordu. Bu gözlerde aynı zamanda merak ve korkuyla karışık bir keder ve bir tür gizemli gizli sistem de görülüyordu. Bununla birlikte Bazarov, annesinin gözlerindeki ifadeyi inceleyecek durumda değildi. Pek ender olarak annesine doğru dönüyordu ve kısacık bir soru soruyordu. Bir defa şans getirsin diye annesinin elini istedi. Kadıncağız yumuşak elini onun sert ve geniş avucuna yavaşça koydu. ''Ne oldu?'' diye sordu annesi bir süre bekledikten sonra. ''Faydası olmadı mı?'' ''Daha beter oldu'' diye cevap verdi evgeni ilgisiz bir gülümsemeyle. ''Çok riske giriyorlar'' dedi peder Alekseyi sanki acıyormuş gibi ve güzel sakalını sıvazladı. ''Napolyon kuralı azizim Napolyon'' diye lafa karıştı Vasily Ivanoviç ve bir as attı. Bu kural onu... Sen Helen adasına kadar götürdü diye mırıllandı pederaliksi ve onun asına karşılık koz oynadı. Frenk üzüm ister misin yeni diye sordu Arina Vilesyevna. Bazarov sadece omuzlarını silkti. Hayır diyordu. Ertesi gün arka diye. Yarın buradan gideceğim. Sıkılıyorum. Çalışmak istiyorum ama burada çalışmak olanaksız. Tekrar sizin köye gideceğim. Zaten bütün prepatlarımı orada bırakmıştım. Sizin evde hiç değilse kapımı kilitleyip odama kapanabilirim. Burada ise babam, çalışma odam emrini amadedir. Hiç kimse sını rahatsız etmez diyor ısrarla. Ama yanımdan bir adım ayrılmıyor. Hem ondan kaçıp odaya kapanmak da ayıp olur. Annem dersen aynısı. Duvarın arkasında nasıl iş çektiğini duyuyorum. Yanına gidiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum. Çok üzülüyor dedi Arkadiy. Baban da öyle. Yine yanlarına döneceğim. Ne zaman? Petersburg'a giderken özellikle anneni acıyorum nedenmiş o yoksa sana ikram ettiği yemişlerle mi gözüne girdi Arkady gözlerini yere dikti sen anneni tanımıyorsun Yevgeni o yalnızca mükemmel bir kadın değil aynı zamanda çok akıllı bir kadın doğrusu bugün sabahleyin benimle yarım saat konuştu öyle dikkate değer ilginç bir konuşmaydı ki mutlaka hakkımdaki her şeyi anlatmıştır Öyle değil mi? Sadece senden söz etmedik. Belki de öyledir. Sen dışarıdan daha doğru görürsün. Eğer bir kadın bir konuşmayı yarım saat sürdürebiliyorsa bu iyiye işarettir. Ama ben yine de gideceğim. Onlara bu haberi vermek için, vermek senin için zor olacak. Hep iki hafta sonra ne yapacağımızı konuşup duruyorlar. Kolay olmayacak. Şeytan dürttü. Bugün babamı kızdırdım. Geçenlerde ortakçısı bir köylüyü kırbaçlamalarını emretmiş, çok da iyi etmiş. Evet evet bana öyle korkuyla bakma çok iyi yapmış. Çünkü bu herif hırsızın ve sarhoşun en alasıdır. Yalnız babam bu konudan haberim olacağını hiç beklemiyordu. Çok utandı. Şimdi bir de ben onu üzeceğim. Neyse ziyanı yok, unutur gider. Bazarov ziyanı yok demişti ama Vasily Ivanovich'e niyetinden söz etmeye karar vermesinin üzerinden koca bir gün geçmişti. Nihayet çalışma odasında iyi geceler dilerken uzun uzun esneyerek şöyle dedi. ''Aa, neredeyse sana söylemeyi unutuyordum. Söyle de bizim atları posta istasyonuna, Fedatova göndersinler.'' Vasily Ivanoviç şaşırdı. ''Bay Kirsanov, gidiyor mu yoksa?'' ''Evet, ben de onunla birlikte gideceğim.'' Vasili Ivanoviç olduğu yerde döndü. ''Sen de mi gidiyorsun?'' ''Evet, gitmem gerekiyor. Lütfen, at konusunu halleder misin?'' ''Tamam.'' diye kekeledi yaşlı adam. ''Posta istasyonuna.'' ''Tamam.'' ''Yalnız...'' ''Yalnız nasıl olur bu?'' ''Kısa bir süre için diye gitmem gerekiyor. Sonra yine buraya döneceğim.'' ''Demek öyle. Kısa bir süre için.'' ''İyi, tamam.'' Vasily Ivanoviç mendilini çıkarttı. Burnunu silerken neredeyse yere kadar eğildi. E, ne yapalım?'' Bunlar, bütün bunlar olacak. Ben de sanıyordum ki sen, bizde biraz daha kalacaksın. Üç gün, üç yıldan sonra bu çok az, çok az yevgeni. Ama ben sana yakında geri geleceğimi söylüyorum ya, gitmem gerekiyor. Gitmem gerekiyor demek, ne yapalım? Her şeyden önce görevini yerine getirmek lazım. Öyleyse atları göndereyim ha. Pekala, elbette ile ben bunu beklemiyorduk. Komşulardan çiçek istemişti, odanı süslemek istiyordu. Asıl olan özgürlüktür, benim kuralım bu. İnsanları sıkmaya gerek yok. Yok. Birden sustu ve kapıya yöneldi. Yakında tekrar görüşeceğiz baba, gerçekten. Ama Vasily Ivanoviç geri sizin sadece elini sallamakla yetindi ve çıktı. Yatak odasına döndüğünde karısını yatakta buldu. Onu uyandırmamak için fısıltıyla dua etmeye başladı ama karısı uyanmıştı. ''Sen misin Vasili İvaniç?'' diye sordu kadın. ''Benim anacığım.'' ''Yeni üşanın yanından mı geliyorsun? Biliyor musun korkuyorum. O divanda rahat uyuyabiliyor mu acaba?'' ''Anfisuşka'ya seninkine benzer bir şilte ve yeni yastıklar hazırlamasını söyledim. Keşke bizim kuş yatağı verseydim. Ama hatırladığıma göre yumuşak yatakta yatmayı sevmiyor.'' ''Zararı yok anacığım. Sen tasalanma. Onun rahatı yerinde. Tanrım biz günahkarları bağışla.'' diye alçak sesle duasına devam etti Vasile Ivanoviç. İhtiyar karısına kıyamadı. Gece vakti onun nasıl bir acının beklediğini söylemek istemedi. Bazarov ve Arkady ertesi gün gittiler. Sabahtan itibaren evdeki herkes kederlenmişti. Anfisushka'nın elinden tabaklar düşüyordu. Fetka bile şaşırmış ve sonunda çizmelerini çıkartmıştı. Vasili Ivanoviç her zamankinden daha fazla koşuşturuyordu. Belli ki kendine cesaret vermeye çalışıyor, yüksek sesle konuşuyor ve yürürken ayaklarını yere vuruyordu. Ama avurtları çökmüştü ve bakışları sürekli olarak oğlunun yakınlarında dolaşıyordu. Arina Vlesyevna sessizce ağlıyordu. Eğer kocası sabah erkenden iki saat boyunca onu kandırmaya çalışmamış olmasaydı tamamen şaşırır ve kendini kaybederdi. Bazarov en geç bir ay sonra ne yapıp edip geri geleceğine dair defalarca söz verdikten sonra nihayet kendisine sarılmış olan kollardan kurtulup arabaya bindiğinde, atlar ileriye doğru atıldığında, arabanın çıngırağı çaldığında ve tekerlekler döndüğünde ortada artık görülecek bir şey kalmamış ve tozlar da yatışmıştı. Bütün kamburlaşmış olan Timofeyiç sallana sallana yürüyerek evine, sanki aniden büzülmüş gibi görünen eski evine gitti. Daha birkaç dakika evvel eşikte durup yiğitçe mendil sallayan Vasili İvanoviç bir sandalyeye çöktü ve başını göğsüne eğdi. ''Bizi bırakıp gitti, gitti, gitti'' diye kekelemeye başladı. ''Bizi bırakıp gitti, bizim yanımızda sıkıldı, şimdi bir parmak kadar yalnızım, yalnız.'' diye birkaç kez tekrarladı ve her defasında da işaret parmağına ayırarak elini ileri uzatıyordu. O zaman Arina Vlasievna ona yaklaştı ve ağarmış başını onun ağarmış başına dayayıp ''Ne yapalım Masya? Evlat kesilmiş bir dilimdir. O kartal gibidir. Uçup geldi, gitmek istedi, uçup gitti. Seninle ben ise bir ağaç kovuğundaki mantarlar gibiyiz. Yan yana oturuyoruz ve yerimizden kımıldayamıyoruz.'' ''Senin için sadece ben hiç değişmeden kalacağım. Sen de benim için öyle kalacaksın.'' dedi. Vasily Ivanoviç ellerini yüzünden çekti ve karısına, hayat arkadaşına öyle sıkı sarıldı ki gençliğinde bile ona böyle sarılmazdı. Derdini bir o avuturdu onun. Bizim arkadaşlar susarak birbirlerine ancak pek ender olarak önemsiz laflar ederek Fedorov'un yerine vardılar. Bazarov kendisinden pek memnun değildi. Arkadi de ondan memnun değildi. Üstelik Arkadi yüreğinde sadece çok genç insanların bildikleri sebepsiz bir keder hissediyordu. Arabacı yeni atlar koştu arabaya ve yerine oturduktan sonra sağ mı sola mı diye sordu. Arkadi irkildi. Sağdaki yol şehre, oradan da eve gidiyordu. Soldaki yol ise Odinsova'ya gidiyordu. Bazarova baktı. Yevgeni diye sordu. Sola mı? Bazarov başını çevirdi. ''Ne saçmalıyorsun?'' diye mırıldandı. ''Biliyorum saçmalık bu.'' diye cevapladı Arkady. ''Ucunda felaketi yok ya, hem ilk defa mı yapıyoruz?'' Bazarov kasketini alnına indirdi. ''Nasıl biliyorsan öyle yap.'' dedi sonunda. ''Sola gidelim.'' diye bağırdı Arkady. Araba Nikolskaya'ya doğru hızla ilerlemeye başladı. Ancak saçmalık etmeye karar verdikten sonra dostlarımız öncekinden daha da inatla sustular hatta daha öfkeli göründüler. Odinsova'nın evinin kapısında kahyanın kendilerini karşılama şeklinden birden akıllarına geliveren bir fantaziye kapılıp akılsızcık akılsızca davrandıklarını anladılar. Besbelli ki onları beklemiyorlardı. Oldukça aptal surat ifadeleriyle oturma odasında oldukça uzun bir süre oturdular. Sonunda Odinsova yanlarına çıktı. Her zamanki nezaketiyle onları selamladı ama bu kadar çabuk geri gelmelerine şaşmıştı ve hareketleriyle sözlerinin ne kadar yavaş olduğuna bakılırsa buna hiç de sevinmediği düşünülebilirdi. Dostlarımız yalnızca yoldan geçerken uğradıklarını ve dört saat sonra şehre doğru hareket edeceklerini açıkladılar acele acele. sava hafif bir çığlık attı ve Arkadiy'den kendisi ve teyzesi adına babasına selam götürmesini rica etti. Prenses uykulu uykulu geldi. Onun bu uykulu hali, Buruşuk ve yaşlı yüzüne daha fazla öfke ifadesi veriyordu. Katya rahatsızdı. Odasından çıkmadı. Arkadi en az Anna Sergeyevna kadar Katya'yı da görmek istediğini hissetti birden. Dört saat havadan sudan önemsiz konuşmalarla geçip gitti. Anna Sergeyevna hiç gülümsemeden dinliyor ve konuşuyordu. Ancak vedalaşırken eski candan davranışı sanki ruhunda kıpırdanmaya başlamıştı. ''Şimdi üzerime bir sıkıntı geldi.'' dedi. ''Ama bunu önemsemeyin ve tekrar gelin. İkinize de söylüyorum. Kısa süre sonra tekrar gelin.'' Bazarov da Arkady'i de ona hiçbir şey söylemeden selamla karşılık verdiler. Arabaya bindiler. Daha sonra hiçbir yerde durmadan eve yollandılar ve ertesi gün akşamleyin Saliman Marino'ya vardılar. Yol boyunca her ikisi de Odinsova'nın adını bile ağızlarına anmadı. Özellikle Bazarov ağzını hemen hemen hiç açmıyor ve... ...ve öfkeli bir gerginlik içinde gözünü yoldan ayırmadan hep yana doğru bakıyordu. Marino da herkes gelişlerine aşırı derecede sevindi. Oğlunun uzun süren yokluğu Nikolay Petrovic'i rahatsız etmeye başlıyordu. Feneçka pırıl pırıl parlayan gözlerle yanına koşup... ...küçük beylerin geldiğini haber verince bir çığlık atmış, ayaklarını sallamış ve divanda yerinden zıplamıştı. Pavel Petrovic de biraz hoş bir heyecan hissediyor... Ve geri dönen gezginlerin ellerini sıkarken hoşgörüyle gülümsüyordu. Konuşmalar yapıldı, sorular soruldu. Gece yarısına da geçene kadar devam eden akşam yemeğinde daha çok Arkadi'yi konuştu. Nikolay Petrovich Moskova'dan yeni getirttiği Porter'dan birkaç şişe ikram etmelerini emretti. Ve kendisi de öyle içti ki yanakları ahududu rengini aldı. Ve hep yarı çocuksu yarısını illi bir halde gülüp durdu. Genel coşkunluk havası hizmetçilere de yayıldı. Dünyaşa etekleri tutuşmuş gibi oraya buraya koşuyor, iki de bir kapıları çarpıyordu. Piotr ise gecenin üçünde bir hala gitarıyla bir kazak vals çalmaya çalışıyordu. Teller hareketsiz havada acıklığı ve hos sesler çıkarıyordu. Ama tahsilli uşağın çalmak istediği parçanın küçük başlangıç bölümü dışında bir şey çıkmıyordu. Doğa onu diğer bütün yeteneklerden olduğu gibi müzik yeteneğinden de yoksun bırakmıştı. Bu arada Marionada yaşam çok da güzel gitmiyordu ve zavallı Nikolay için durumu kötüydü. Çiftlikteki koşuşmalar gün gettikçe artıyordu. Bunlar iç karartıcı, saçma sapan koşuşmalardı. Ücretli işçiler meselesi dayanılmaz hale gelmişti. Bir kısmı parasının ödenmesini ya da zam yapılmasını istiyor bir kısmı da aldığı peşin parayı cebine koyup çekip gidiyordu. Atlar hastalanıyordu, koşumlar yangından çıkmış gibi işler özensiz yapılıyordu. Moskova'dan ısmarlanmış olan harman makinesinin çok ağır olması yüzünden işe yaramayacağı anlaşılmıştı. Bir başka makineyi daha ilk defada bozmuşlardı. Ahırın yarısı çiftlikte çalışanlardan kör bir ihtiyar kadının rüzgarlı havada ineğini tütsülemeye kalkışması yüzünden yanmıştı. İhtiyar kadının inancına göre aslında bütün bu felaketler beyin bir takım görülmemiş beynirler ve süt mamulleri yapmak istemesinden başlarına gelmişti. Kahya birdenbire tembelleşmiş ve hatta ekmek elden su gölden bir yere kapılanan her Rus erkeği gibi şişmanlamaya başlamıştı. Nikolay Petrovic'i uzaktan görür görmez ne kadar çok çalıştığını göstermek için elindeki tahta parçasını yanından koşup giden bir doğuz yavrusuna fırlatıyor ya da yalınayak bir çocuğu azarlıyordu. Ama en fazla yaptığı şey uyumaktı. Ortakça köylüler parayı zamanında getirmiyor, ormandan kaçak odun kesiyorlardı. Hemen hemen her gece bekçiler çiftlik çayılarında köylülerin atlarını yakalıyor ve bazen de onları zorla alıp getiriyorlardı. Nikolay Petrovich bu kaçak otlatma için para cezası koymuştu. Ama iş her zaman atların beyin otlağında 2-3 gün otladıktan sonra sahiplerine geri dönmesiyle sonuçlanıyordu. Bütün bunların üstüne bir de köylüler aralarında kavga etmeye başlamışlardı. Kardeşler paylarının ayrılmasını istiyor, bunların karıları artık aynı evde oturamayacaklarını söylüyordu. Birden bir kavga çıkıyordu ve herkes aniden bir komut verilmiş ayağa fırlıyordu. Herkes yazaninin kapısının önüne koşup toplanıyor... Genellikle yaralı bereli bir suratla ve sarhoş bir şekilde beyin yanına çıkıyor, haklıyı haksıza ayırmasını ve suçluya ceza vermesini istiyorlardı. Bir gürültü, bir feryat kopuyor, kadınların ağlamaklı çığlıkları erkeklerin küfürlerine karışıyordu. Doğru bir karara varmanın mümkün olmadığını ta en başından bile bile yine de birbirine düşman tarafları ayırmak, sesi kısılana dek bağırmak gerekiyordu. Ekinlerin toplanması için işçi yetmiyordu. Evi aynı avluya bakan dürüst yüzlü bir komşu hektar başına iki ruble karşılığında orakçı vermeyi önerdi ve en vicdansız kazığı atmış oldu. Kendi köylü kadınları duyulmamış yüksek ücretler istiyorlardı. Bu arada ekinlerin taneleri dökülüyor, bir türlü biçim işi yapılamıyor, yardım sandığı tehditler savuruyor ve faizlerin hemen ve zamanında ödenmesi isteniyordu. Gücüm kalmadı diye bağırıyordu Nikolay Petrovich umutsuzluk içinde. Kendim başa demiyorum. Hükümete haber vermek de ilkelerime uymuyor ama ceza korkusu olmadan da hiçbir şey yapamazsın. Kendisi de bir şeyler mırıldanıyor, kaşlarını çatıyor ve bıyıklarını çekiştiriyordu. Bazarov bütün bu bayağı işlerden uzaklaştı. Zaten bir konuk olarak başkalarının işlerine karışmak da ona düşmezdi. Marino'ya gelişinin ertesi günü kurbağalarıyla tek hücreli su hayvanlarıyla, kimyasal bileşikleriyle uğraşmaya başlamıştı. Arkady tam tersine babasına yardım etmese de en azından ona yardıma hazırmış gibi bir görüntü vermeyi görev sayıyordu. Sabırla babasını dinliyordu. Ve bir keresinde babası yerine getirsin diye değil, sırf kendisinin de işe katılımını açıklamak için bir öğüt bile vermişti. Çiftlik işleri onda bir tiksinti yaratmıyordu. Hatta tarım işleriyle uğraşmayı memnuniyetle hayalinden geçiriyordu. Ama şu sıralar kafasında bambaşka düşünceler uçuşup duruyordu. Arkady kendisini de şaşkınlığa düşürecek şekilde hep Nikolskaya'yı düşünüp duruyordu. Biri ona Bazarov'la aynı çatı altında hem de kimin çatısı altında. Baba evinin çatısı altında olmaktan sıkılabileceğini söylese önceleri sadece omuz silkerdi ama işte sahiden canı sıkılıyordu ve bu sıkıntı onu dışarı çekiyordu. Birden canı yorulana dek dolaşmak istiyordu ama bunun da bir yararı olmuyordu. Bir gün babasıyla konuşurken Nikolay Petroviç'in elinde bir vakitler Odinsova'nın annesi tarafından rahmetli karısına yazılmış oldukça ilginç birkaç mektup bulunduğunu öğrendi ve Nikolay Petroviç'i 20 değişik kutu ve sandıkta eşinmek zorunda bırakan bu mektupları almadan adamcağızı rahat bırakmadı. Arkadi neredeyse yarısı tahrip olmuş bu kağıt parçalarını eline geçirdikten sonra rahatlamış gibi oldu. Sanki artık önünde izlemesi gereken bir hedef görmüştü. "İkinize de söylüyorum," diye eklemişti Anna Sergeyevna, diye durmadan fısıldıyordu. "Gideceğim, gideceğim canı cehenneme." Ama son ziyaretlerini soğuk karşılandıklarını gösterdiği sıkılganlığı hatırlatıyordu ve bir ülkelik kaplıyordu içini. Gençlere özgü, belki de olur düşüncesi Mutluluğu tatmak gücünü tek başına, hiç kimsenin koruyuculuğu olmadan sınamak için duyduğu gizli istek sonunda galip geldi. Marioneya dönüşünün üzerinden 10 gün geçmemişti ki, daha önce yaptığı gibi yine pazar okullarının nasıl işlediğini incelemek bahanesiyle önce şehre, oradan da Nikoskoya gitti. Arabacıyı hızlı gitmesi için sürekli sıkıştırarak savaşa giden genç bir subay gibi gidiyordu oraya. Hem korkuyordu hem de neşeliydi. Sabırsızlıktan boğuluyordu. Düşünmemek en doğrusu diye tekrarlıyordu kendi kendine. Hızlı bir arabacıya denk gelmişti. Her mahihanenin önünde duruyor. Bir tane patlatsak mı ya da bir tane patlatsam mı diyor. Patlattıktan sonra da atların gözünün yaşına bakmıyordu. Sonunda tanıdık bir evin yüksek çatısı görünmüştü. Ben ne yapıyorum diye düşündü birden Arkadi. Geri dönecek değilim ya. Troika'ya koşulu atlar uyum içinde hızla koşuyordu. Arabacı tiz çığlıklar atıyor, ıslık çalıyordu. İşte küçük köprü atlarının dallarının ve tekerleklerin altında gümbür gümbür sesler çıkarıyordu. İşte artık iki yanında dalları budanmış, çamların sıralandığı yol gittikçe yaklaşıyordu. Koyu yeşillerin içinde pembe bir kadın elbisesi görünür gibi oldu. Genç bir yüz bir şemsiyenin ince saçaklarının altından bakıyordu. Katya'yı tanıdı. Katya da onu tanıdı. Arkadi arabacıyı dört nala giden atları durdurmasını emretti. Arabadan atladı ve Katya'nın yanına uzaklaş, yaklaştı. ''Siz misiniz?'' dedi Katya ve hafifçe kızardı. ''Ablamın yanına gidelim. Şurada, bahçede. Sizi gördüğüne çok sevinecek.'' Katya, Arkadiyi bahçeye götürdü. Onunla karşılaşmak Arkadiye özel bir şans işaretiymiş gibi geliyordu. Onu görünce sanki bir akrabasını görmüş gibi seviniyordu. Her şey öyle mükemmel olmuştu ki ne kahya ne haber. Yolun dönemecinde Anna Sergeyevna'yı gördü. Genç kadın arkası dönük duruyordu. Ayak seslerini işitince yavaşça döndü. Arkady yine utandı ama Anna Sergeyevna'nın ağzından çıkan ilk sözler onu hemen rahatlattı. ''Merhaba kaçak'' dedi Anna Sergeyevna. Ölçülü ve sevecen sesiyle ve gülümseyerek. Güneşten, rüzgardan gözlerini kısarak Arkadiy'i karşılamak için yanına geldi. ''Onu nereden buldun Katya?'' diye sordu. ''Anna Sergeyevna'' diye söze başladı Arkadi. ''Size hiç beklemediğiniz bir şey getirdim.'' ''Kendiniz getirdiniz ya, bu her şeyden daha iyi.'' Bazarov, Arkadiy'i alaycı bir merhametle uğurladıktan ve ona gezisinin gerçek amacı konusunda hiçbir şekilde yanılmadığını söyledikten sonra kesin olarak inzivaya çekildi. Çalışma nöbetine tutulmuş gibiydi. Bazarov onun yanında haddiden fazla aristokrat bir tavır takınması ve düşüncelerini sözcüklerle değil seslerle ifade etmesi yüzünden Pavel Petrovich ile artık tartışmaya girmiyordu. Pavel Petrovich yalnız bir defa o sırada moda olan bir konuda Baltık bölgesi asilzadelerinin hakları konusunda Nihilisle laf yarışına girmişti, ama soğuk bir nezaketle şunları söyledikten sonra birden kendisi konuşmaktan vazgeçmişti. Zaten birbirimizi pek anlamayız, en azından ben sizi anlama şerefine sahip olamadım. Elbette, diye haykırdı Bazarov. İnsan her şey anlayabilecek durumdadır. Dünyayı saran eserin nasıl titreştiğini de, güneşte neler olup bittiğini de, ama bu insan başka bir insanın burnunu neden başka türlü sildiğini anlayamaz. ''Nedir bu? Nükle mi?'' dedi Pavel Petroviç ve oradan uzaklaştı. Bununla birlikte zaman zaman Bazarov'un deneylerini izlemek için izin istediği de oluyordu. Hatta bir keresinde kokulu sabunlarla yıkadığı yüzünü, saydam bir tek hücreli hayvanın yeşil bir toz parçasını nasıl yuttuğunu ve boğazında bulunan çok hareketli yumrularla onu nasıl acele acele çiğnediğini görmek için mikroskoba yaklaştırmıştı. Nikolay Petrovich Basarov'u kardeşinden çok daha fazla ziyaret ediyordu. Çiftlikteki koşuşturmalar onu oyalamasa kendi deyişiyle öğrenmeye her gün gelirdi. Genç doğa araştırmacısını sıkmıyordu. Odanın bir köşesinde oturuyor ve pek ender olarak özenli bir soru sorarak dikkatle bakıyordu. Öyle ve akşam yemekleri sırasında sözü fiziğe, jeolojiye ya da kimyaya getirmeye çalışıyordu. Çünkü politikayı katmasak bile diğer bütün konular hatta çiftlikle ilgili olanlar dahil tartışmaya değilse de karşılıklı hoşnutsuzluğa neden olabiliyordu. Nikolay Petrovic ağabeyinin Bazarov'a duyduğu nefretin zerre kadar azalmadığını seziyordu. Başka birçok şeylerin arasında önemsiz bir olay onun bu sezgisini doğruladı. Civarda bir yerde kolera görülmüştü ve hatta Marino'dan da iki can almıştı. Pavel Petrovich bir gece oldukça kuvvetli bir kriz geçirdi. Sabaha kadar kıvrandı durdu ama Bazarov'un ustalığına başvurmamıştı ve ertesi gün onunla karşılaştığında neden birini göndermediniz sorusuna hala sapsarı ama saçları özenle taranmış ve tıraş olmuş bir yüzle hatırladığıma göre tıp bilimine inanmadığınızı siz kendiniz söylemiştiniz. Öyle değil mi? diye yanıt vermişti. Böylece günler geçiyordu. Bazarov, İnatla ve suratını asarak çalışıyordu. Bununla birlikte Nikolay Petrovic'in evinde içini dökemediği ama seve seve sohbet ettiği bir varlık vardı. Bu varlık Feneçka'ydı. Onunla daha çok sabahları, erken saatte bahçede ya da avluda karşılaşıyordu. Kızın odasına girip çıkmıyordu. Feneçka da topu topu bir defa onun kapısına gelmiş ve Mitya'yı yıkasın mı yıkamasın mı diye sormuştu. Feneçka, Bazarov'a sadece güvenmekle ve ondan çekinmemekle kalmıyor, onun yanında Nikolay Petrovich'in yanındakinden daha rahat ve daha serbest hareket ediyordu. Bunun nedenini söylemek zordu. Belki de Feneçka, Bazarov'da asillerin hepsinde olan ve insanı hem kendine çeken hem de korkutan bir üstünlüğün bulunmadığını bilinçsizce hissediyordu. Bazarov onun gözünde mükemmel bir doktor ve basit bir insandı. Onun yanından hiç çekinmeden çocuğuyla ilgileniyordu ve bir gün başı dönüp ağrıdığında Bazarov'un elinden bir kaşık ilaç içmişti. Nikolay Petrovich'in yanında Bazarov'a yabancı gibi davranıyordu. Bunu kurnazlığından yapmıyordu. Bir tür terbiye gereği olarak böyle davranıyordu. Pavel Petrovich'ten her zamankinden daha çok korkuyordu. Pavel Petrovic bir süreden beri onu gözetlemeye başlamıştı ve birden ortaya çıkıveriyor, sırtında İngiliz elbisesi, yüzünde hareketsiz, keskin bir bakış, elleri ceplerinde, kızın artası, arkasında sanki bir yerden biti veriyordu. Öyle ki başımdan aşağı soğuk sular dökülüyor diye Feneçka dün dert yanıyordu. Öbürü ise buna karşılık olarak iç çekiyor ve başka bir duygusuz adamı düşünüyordu. Bazarov kendisi bilmese de dün ruhunun zalim işkencesi olmuştu. Bazarov Feneçka'nın hoşuna gidiyordu ama o da Bazarov'un hoşuna gidiyordu. Feneçka ile konuştuğu zaman yüzü bile değişiyor, aydınlık hemen hemen iyi bir ifade alıyordu ve her zamanki ilgisizliğine şakacı bir dikkatsizlik karışıyordu. Feneçka gün geçtikçe güzelleşiyordu. Genç kadınların hayatında yaz gülleri gibi birdenbire gelişip serpilmeye başladıkları bir dönem olur. Feneçka içinde işte böyle bir dönem başlamıştı. Her şey buna yardım ediyordu. Hatta o sıradaki temmuz sıcağı bile. Üstelik ince beyaz elbiseyle daha beyaz ve daha ince görünüyordu. Güneşten yanmamıştı ama korunamadığı sıcaklar yanaklarını ve kulaklarını pembeleştirmişti ve bütün vücuduna sessiz bir tembellik yayarak güzel gözlerinde uykulu bir baygınlık beliriyordu. Hemen hemen hiç iş yapamıyordu. Kolları dizlerinin üzerine kayıveriyordu. Güçlükle yürüyor ve ahlayıp ofluyor ve tuhaf bir çaresizlikle sızlanıp duruyordu. ''Daha sık göle girmelisin.'' diyordu Nikolay Petroviç ona. Henüz tamamen kurumamış göletlerden birinin üzerine Keten bezi gerdirerek büyük bir havuz haline getirmişti Nikolay Petrovich. Ah Nikolay Petrovich, gölete kadar gitmek bir ölüm, geri gelmek gene ölüm. Bahçede hiç gölge yok ki. Bu doğru. Bahçede gölge yok diye cevap veriyordu Nikolay Petrovich ve kaşlarını düzeltiyordu. Bir gün sabahın yedisinde Bazarov gezintiden dönerken çiçeklerini şoktan dökmüş ama hala sık ve yeşil leylak yapraklarıyla kaplı kameriyede de feneçka yarasıldı. Feneçka tahta sırada oturmuş, başına da her zaman olduğu gibi beyaz şalını atmıştı. Yanında üzerindeki çiğler henüz kurumamış, kırmızı ve beyaz güllerden bir demet duruyordu. Vazorov onunla selamlaştı. ''Ah Yevgeni Vasilic'' dedi, Feneçka ve Vazorov'a bakmak için şalın ucunu biraz yukarı kaldırdı. Bu arada dirseğine kadar kolu açıkta kaldı. ''Burada ne yapıyorsunuz?'' dedi Vazorov yanına oturarak. Buket mi yapıyorsunuz? Evet, kahvaltı masası için. Nikolay Petrovic sever de. Ama kahvaltıya daha çok zaman var. Ne çok gül. Onları biraz önce topladım. Yoksa çok sıcak oluyor ve dışarı çıkılmıyor. Ancak şimdi nefes alabiliyorsun. Bu sıcak yüzünden iyice zayıfladım. Hasta olmaktan korkuyorum. Aman neler de düşünüyorsunuz? Verin elinizi, namzınıza bakayım. Pazarov Feneçka'nın elini tuttu. Atar damarın tam yerini arayıp buldu ve saymaya dahi girişmedi. ''Yüzyıl yaşayacaksınız'' dedi kızın elini bırakarak. ''Ah, Tanrı korusun'' diye haykırdı Feneçka. ''Neden, çok yaşamak istemez misiniz?'' ''Ama yüzyıl bu, bizim 85 yaşında bir ninemiz vardı, ne çile çekerdi. Kapkara kulağı duymaz, kamburu çıkmış, durmadan öksürürdü. İnsana yükten başka bir şey değil, buna yaşamak denirse.'' Şu halde, Genç kalmak daha iyi. Ne dersiniz? Nasıl iyi olmaz? Ne bakımdan iyi? Söyleyin bakalım. Ne bakımdan mı? Mesela ben şimdi gencim. Her şeyi yapabiliyorum. Gidiyorum, geliyorum, götürüyorum, getiriyorum. Hiç kimseden hiçbir şey istememe gerek yok. Bundan iyi bir şey mi olur? Benim genç ya da yaşlı olmak fark etmiyor. Bunu nasıl söylersiniz? Nasıl fark etmiyor? Bu söylediğiniz mümkün değil. Siz karar verin Fedosya Nikolaevna. Gençliğim benim ne işime yarayacak? Tek başıma yapayalnız yaşıyorum. Bu her zaman size bağlı olan bir şey. Bana bağlı olsa keşke. Biri de çıkıp halime acısa. Feneçka Bazarov'a yan yan baktı. Ancak hiçbir şey demedi. Şu elinizdeki kitap nedir diye sordu biraz bekledikten sonra. Bu mu? Bilim üzerine faydalı bir kitap. Ee, siz hep okur musunuz? ''Hiç canınız sıkılmaz mı? Her şeyi biliyorsunuz zaten.'' ''Demek ki her şeyi bilmiyormuşum. Biraz okumayı de. ''Ama ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Rusça mı?'' diye sordu. Fenechka ciltli, ağır kitabı iki eliyle tutarak. ''Oo ne kadar da kalın.'' ''Rusça.'' ''Yine de bir şey anlamıyorum.'' ''Zaten ben de anlayasınız diye vermedim. Okurken size bakmak istiyorum.'' ''Okurken burnunuzun ucu çok sevimli bir şekilde hareket ediyor.'' İlk rastladığı Kreuzot üstüne bir makaleyi alçak sesle hecelemeye koyulan Fenechka gülmeye başladı ve kitabı fırlattı. Kitap sıradan yere doğru kayıp düştü. Güldüğünüz zaman da sizi seviyorum dedi Bazarov. Yeter! Konuştuğunuz zaman da seviyorum. Sanki bir dere şığırılıyor. Fenechka başını öbür tarafa çevirdi. Ah siz dedi parmaklarını çiçeklerin üzerinde gezdirerek. Beni dinleyip de ne yapacaksınız? Siz hep o akıllı kadınlarla konuşmuşsunuzdur. Ey Fedesyonik Nikolaevna? inanın bana, dünyadaki bütün akıllı kadınlar sizin tırnağınız olamazlar. Daha neler? Neler de uyduruyorsunuz diye fısıldadı Feneçka ve ellerini geri çekti. Bazarov kitabı yerden aldı. Bu bir hekim kitabıdır. Neden onu yere atıyorsunuz ki? Hekim kitabımı diye tekrarladı Feneçka ve ona doğru yürüdü. Biliyor musunuz ''Bana bir damla vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Mitya o günden beri o kadar iyi uyuyor ki. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok iyi bir insansınız doğrusu. Ama aslında hekimlerin ücretini ödemek gerekir.'' dedi Bazarov gülümseyerek. ''Siz de bilirsiniz ki hekimler çıkarcı insanlardır.'' Feneçka yüzünün üst kısmına düşen beyazımsı ışık yüzünden daha da koyu görünen gözlerini Bazarov'a doğru kaldırdı. Bazarov şaka mı yapıyordu yoksa ciddi mi konuşuyordu anlayamamıştı. İstiyorsanız memnuniyetle Nikolay Petrovic'e sormam gerekecek. Para istediğimi mi sanıyorsunuz diye onun sözünü kesti Bazarov. Hayır, bana sizin paranız lazım değil. Peki ne o zaman dedi Fenichka. Ne diye tekrarladı Bazarov, bilin bakalım. Bilmeyeceği çözmeyi bilmem ben. Öyleyse ben size söyleyeyim, bana lazım olan... Şu güllerden biri. Feneçka tekrar gülmeye başladı. Bazarov'un isteği ona o kadar gülünç gelmişti ki hatta bu arada ellerini bile çırpıyordu. Gülüyordu, aynı zamanda da gururlanıyordu. Bazarov büyük bir dikkatle ona bakıyordu. Buyurun, buyurun dedi. Nihayet ve sıraya doğru eğilip gülleri ayırmaya koyuldu. Hangisinden istersiniz? Kırmızı mı, beyaz mı? Kırmızı, hem pek büyük olmasın. Feneçka doğruldu. İşte buyurun dedi ama uzattığı elini hemen geri çekti ve dudaklarını ısırarak kameriyenin girişine bıraktı. Sonra etrafa kulak kabarttı. Ne var diye sordu Bazarov. Nikolay Petrovich mi? Hayır Nikolay Petrovich tarlaya gittiler. Zaten ben ondan korkmuyorum ki. Ama Pavel Petrovich bana öyle geldi ki. Ne oldu? Bana öyle geldi ki. Buralarda dolaşıyorlar. Hayır hiç kimse yok. ''Alın.'' Feneçka Gülübazarov uzattı. ''Ne sebeple Pavel Petrovich'ten korkuyorsunuz?'' ''Beni hep korkutuyorlar. Konuşmaksa konuşmuyorlar ama öyle anlamlı bakıyorlar ki zaten siz de onu sevmiyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Önceleri onunla hep tartışırdınız. Hangi konuda tartıştığınızı da bilmiyordum ama görüyordum. Siz onu parmağınızın ucunda öyle bir oynatıyordunuz ki fırıldak gibi.'' Feneçka kendine göre Bazarov'un Pavel Petrovic'i nasıl parmağının ucunda oynattığını elleriyle gösteriyordu. Bazarov gülümsedi. ''Ya o beni yenmeye başlasaydı'' dedi. ''Yine benden yana çıkar mıydınız?'' ''Nasıl olur da sizden yana çıkabilirim?'' ''Yoo hayır, hem sizinle baş edilemez zaten.'' ''Öyle mi sanıyorsunuz? Ama ben öyle bir el biliyorum ki...'' ''Bir parmağıyla beni yine yere devirir.'' ''Nasıl bir elmiş bu?'' ''Sahiden.'' Bilmiyor musunuz? Koklayın. Bana verdiğiniz gül ne kadar güzel kokuyor. Feneçka boynunu uzattı ve yüzünü çiçeğe yaklaştırdı. Başındaki şal omuzlarına doğru kaydı. Kara, parlak, hafifçe dağınık saçları ortaya çıktı. Durun, ben de sizinle birlikte koklamak istiyorum dedi Bazarov. Eğildi ve onu aralık duran dudaklarından kuvvetlice öptü. Fenechka irkildi. Ellerini Bazarov'un göğsüne dayadı ama pek kuvvetli dayanmıyordu. Bazarov onu tekrar öpebilir ve öpüşünü uzatabilirdi. Leylakların arkasından kuru bir öksürük duyuldu. Feneçka o anda sıranın öbür ucuna çekildi. Pavel Petrovich göründü. Hafifçe eğildi ve öfkeli bir sıkıntıyla ''Siz miydiniz?'' deyip uzaklaştı. Feneçka hemen bütün gülleri topladı ve kameriyeden dışarı çıktı. Günah işlediniz Yevgeni Vasilievich diye fısıldadı çıkarken. Fısıltasında da samimi bir sitem hissediliyordu. Bazarov bir süre önceki başka bir sahneyi hatırladı. Hem utandı hem de fena halde canı sıkıldı. Ama o anda kafasını salladı. Resmen yaşlı zamparalar gibi davrandım diye alay ederek kendisini kutladı ve odasının yolunu tuttu. Pavel Petrovich ise bahçeden çıktı ve ağır adımlarla ormana kadar gitti. Orada oldukça uzun bir süre kaldı ve kahvaltıya doğru geri döndüğünde yüzü o derece kararmıştı ki Nikolay Petrovich ona iyi olup olmadığını kaygıyla sordu. ''Bilirsin safra kesem, bazen çok çalışır.'' diye sakin bir yanıt verdi Pavel Petrovich. İki saat kadar sonra Bazarov'un kapısı çaldı. ''Bilimsel araştırmalarınıza engel olduğum için sizden özür dilemeliyim.'' diye konuşmaya başladı pencerenin yanındaki sandalyeye kurularak ve iki eliyle Fil dişi saplı kalın bastonuna, genellikle bastonsuz dolaşırdı, dayanarak. Ama bana beş dakika zaman ayırmanızı rica etmek zorundayım. Daha fazla değil. Bütün zamanlarım ama amadedir diye cevap verdi Bazarov. Pavel Petrovic'in kapının eşiğinden içeri adım attığı andan beri Bazarov'un yüzünde sanki bir şey dolaşıp duruyordu. ''Bana beş dakika yeter. Size bir soru sormaya geldim.'' ''Soru mu? Ne hakkında?'' Dinlemek lütfunda bulunursanız. Kardeşimin evine geldiğiniz ilk günlerde sizinle seve seve sohbet etmeyi kabul ettiğim zamanlarda pek çok konudaki hükümlerinizi işitmek fırsatını bulmuştum. Ama hatırladığıma göre ne aramızda ne de benim bulunduğum ortamlarda genel olarak duellodan hiç söz edilmemişti. Bu konudaki düşünceniz neyse öğrenebilir miyim? Pavel Petrovic'i karşılamak için ayağa kalkmış olan Bazarov masanın kenarına ilişti ve kollarını kavuşturdu. Düşüncem şöyle dedi. Teorik açıdan duello saçmadır. Pratik açıdan ise farklı bir meseledir. Yani eğer siz doğru anladıysam demek istiyorsunuz ki duello konusundaki teorik düşünceniz ne olursa olsun pratikte karşılığını istemeden kendinize hakaret edilmesine izin vermezsiniz. Düşüncemi tam olarak anladınız. Çok iyi efendim. Bunu sizden işitmek çok hoşuma gitti. Sözleriniz beni belirsizlikten kurtarıyor. ''Kararsızlıktan demek istiyorsunuz.'' ''Hepsi de bir efendim. Beni anlamanız için öyle söyledim. Ben süslü laflara meraklı değilim. Sözleriniz beni üzücü bir gereklilikten kurtarıyor. Sizinle duello etmeye karar verdim.'' Bazarov'un gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Benimle mi?'' ''Evet, sizinle.'' ''Ama ne için? Çok rica ederim.'' ''Nedenini size açıklayabilirdim.'' diye lafa girdi Pavel Petroviç. Ama bu konuda susmayı tercih ederim. Bana göre siz burada fazlasınız. Size tahammül edemiyorum. Sizden nefret ediyorum. Eğer sizin için bu kadarı yeterli değilse... Pavel Petrovic'in gözleri parladı. Bazarov'un da gözleri alev alev yanmaya başladı. ''Çok iyi efendim.'' dedi Bazarov. ''Daha fazla açıklamaya gerek yok. Şövalye ruhunuzu benim üzerimde denemek hayali aklınıza geliverdi. Sizi bu zevk, zevkten yoksun bırakabilirdim. Ama olsun.'' ''Size çok minnettarım.'' diye karşılık verdi Pavel Petrovic ve artık beni zora başvurmak zorunda bırakmadan davetimi kabul ettiğinize güvenebilirim. ''Yani mecazi laflar etmeden söylersek şu bastona başvurmadan demek istiyorsunuz değil mi?'' dedi Bazarov soğukkanlılıkla. ''Son derece doğru. Bana hakaret etmenize zerre kadar gerek yok. Bu büsbütün tehlikesiz de olmayabilir. Bir centilmen olarak kalabilirsiniz. Davetinizi ben de centilmence kabul ediyorum.'' Pek güzel dedi Pavel Petrovich ve bastonunu köşeye bıraktı. Şimdi duellomuzun kuralları hakkında bir iki söz edelim. Ancak en baştan sormak isterim. Duello davetime bahane olabilecek formalite icabı küçük bir tartışmayı gerekli görür müsünüz acaba? Hayır, formalitesiz daha iyi. Ben de öyle düşünüyorum. Çatışmamızın gerçek nedenleri üzerinde durmayı daha aynı şekilde yersiz görüyorum. Biz birbirimize tamir edemiyoruz. Daha başka bir şeye ihtiyaç var mı? ''Daha başka bir şeye ihtiyaç var mı?'' diye Bazarov alaycı bir tavırla tekrarladı. ''Duelo'nun koşullarına gelince tanıklarımız olmayacak. Hem nereden tanık bulacağız?'' ''Sahi ya, nereden bulacağız?'' ''Size şunu teklif etmekten şeref diyorum. Yarın erkenden mesela saat 6'da korunun arkasında tabanca ile duello edelim. Mesafe 10 adım.'' ''10 adım mı?'' ''Öyle olsun. Bu mesafeden de birbirimizden nefret edebiliriz.'' Sekiz de olabilir dedi Pavel Petrovic. Olabilir, neden olmasın ki? İki defa ateş edilecek. Her ihtimale karşı taraflardan her biri cebine ölümünden kendisinin sorumlu olduğunu belirten bir not koyacak. İşte bunu hiç kabul edemem dedi Bazarov. Fransız romanlarını andırıyor biraz. İnandırıcı olmayan bir yanı var. Belki ancak cinayetle suçlanmanın hoş bir şey olmadığını da kabul ederseniz herhalde. Kabul ederim. Bu üzücü suçlamadan kurtulmanın bir yolu var. ''Ama duello tanıklarımız olmayacak ancak bir tanığımız olabilir.'' ''Kimmiş sorabilir miyim?'' ''Piotr.'' ''Hangi Piotr?'' ''Kardeşinizin uşağı, çağlaş eğitimin zirvesine çıkmış biri ve bu gibi durumlarda rolünü komilfo oynayacak biri.'' ''Sanıyorum şaka yapıyorsunuz beyefendi.'' ''Hiç de değil, teklifimi ayrıntılı olarak düşünürseniz sağduyuya dayanan ve basit bir teklif olduğuna inanacaksınız.'' ''Mızrak çuvala sığmaz.'' Piotr'u ben gerektiği biçimde hazırlama ve savaş alanına getirme işini üzerime alıyorum. Şaka yapmayı sürdürüyorsunuz dedi Pavel Petrovich sandalyeden kalkarak. Fakat hazır olduğunuzu bana nezaketle ifade ettikten sonra sizden başka bir talepte bulunma hakkına da sahip değilim. Şu halde her şey ayarlanmış oldu. Ha sırası gelmişken tabancanız var mı? Tabancam nereden olacak Pavel Petrovich? ben savaşçı değilim ki? Öyleyse size benimkileri teklif ediyorum. Beş yıldır bu tabancalarla ateş etmediğimden emin olabilirsiniz. Bu çok rahatlatıcı bir haber. Pavel Petrovich bastonunu aldı. Bundan sonra bana sadece size teşekkür etmek ve işinize baş başa bırakmak kalıyor sayın beyefendi. Sizi selamlamaktan şeref duyarım. Güle güle o zevkli buluşmamıza kadar hoşça kalın saygıdeğer efendim dedi. Bazarov konuğunu uğurlarken. Pavel Petrovich çıktı. Pazorov ise kapının önünde durdu ve birden bağırdı. Tüh, Allah belanı versin, ne kadar güzel ve ne kadar aptalca. Amma da komedi parçaladık. Eğitilmiş köpekler arka ayaklarının üzerinde dans ediyorlar sanki. Ama reddetmek olanaksızdı. Kaldırır bastonu indirirdi. O zaman da... O zaman da ona kedi yavrusu gibi boğu verirdim. Mikroskobunun başına döndü ama yüreği pırpır pır ediyordu. Gözlemler için gerekli olan sakinliği de yok olmuştu. Bizi gördü bugün diye düşündü. Ama bunu kardeşini savunmak için mi yaptı acaba? Bir kerecik öpmekten ne olur ki? Başka bir şey var işin içinde. Vay vay kendisi de aşık olmasın sakın. Tabi aşık gün gibi ortada. Amma da akıl almaz iş. Kötü diye karar verdi sonunda. Ne tarafından bakarsan bak kötü. Birincisi alnımızı kurşunlara hedef yapacağız ve ne olursa olsun gitmek gerekecek. Oysa burada Arkady var ve şu hanım böceği Nikolay Petrovich kötü çok kötü. Gün çok sakin ve çok uyuşuk bir şekilde geçti. Feneçka sanki dünyada yoktu. Deliğindeki fare gibi odasında oturdu. Nikolay Petrovich'in kaygılı bir görünüşü vardı. En çok umut bağladığı buğday bağladığı buğdaylarında hastalık görüldüğünü haber vermişlerdi. Pavel Petrovich herkesi hatta Prokoviç'i bile buz gibi nezaketiyle iziyordu. Bazarov babasına mektup yazmaya girişti ama mektubu yırtıp masanın altına fırlattı. Ölürsem diye geçirdi aklından. Öğrenirler nasıl olsa ama ölmeyeceğim. Hayır, daha uzun zaman bu dünyada çile çekeceğim. Piatra ertesi gün ortalık aydınlanır aydınlanmaz önemli bir iş için yanına gelmesini söyledi. Piatra Bazarov'un Petersburg'a giderken kendisini de yanına almak istediğini sandı. Bazarov geç yattı ve bütün gece karışık rüyalar rahat vermedi. Odinsova karşısında dönüp duruyordu. Kahannes oluyordu, kah arkasında kara bıyıklı bir kediyle dolaşıyordu. Bu kedi de Fenechka'ydı. Pal Petrovic ise ona duello yapmak zorunda olduğu büyük bir orman olarak görünüyordu. Pyotr onu saat dörtte uyandırdı. Hemen giyindi ve Pyotr'la birlikte çıktı. Güzel bir sabahtı. Küçük benek benek bulutlar, Açık mavi gökyüzünde kuzu postları gibi duruyordu. Yaprakların ve otların üzerinde küçük çiğ taneleri dökülmüştü. Örümcek halalarının üzerinde de çiğ tanecikleri gümüş gibi parlıyordu. Islak kara toprak şafağın kızıl hizini henüz koruyordu. Gökyüzünün her yanından tarla kuşlarının şarkıları dökülüyordu. Bazarov korulağa kadar gitti. Ormanın kenarında gölgelik bir yere oturdu ve piyatora, Ondan nasıl bir hizmet beklediğini ancak o zaman açtı. Eğitimli uşak ölecek kadar korktu fakat Bazarov uzakta durup durmak, bakmaktan başka yapacağı bir şey olmadığını ve hiçbir şeyden sorumlu tutulmayacağını söyleyerek onu sakinleştirdi. Bu arada diye ekledi, sana ne kadar önemli bir rol düştüğünü sakın aklından çıkarma. Piotr kollarını iki yana açtı, gözlerini yere indirdi ve yemyeşil bir suratla bir kayın ağacına dayadı. Marino'dan gelen yol korunun çevresinden dolanıyordu. Yolun üzerinde ince bir toz tabakası vardı. Dünden beri ne bir tekerlek ne de bir ayak değmişti. Bazarov elinde olmadan yola bakıp duruyor, otları koparıp ısırıyordu. Kendi kendine durmadan ne aptallık diyordu. Sabah serinliği bir iki gez içine yürpertmişti. Pyotr gizlice ona bakıyordu ama Bazarov sadece gülümsedi. Korkmuyordu. Yolda nal sesleri duyuldu. Ağaçların arkasından bir köylü ortaya çıktı. Birbirine bağlı iki atı önüne katmış gidiyordu. Bazarov'un yanından geçerken şapkasını çıkarmadan öyle tuhaf baktı ki besbelli piyator bunu kötü bir işaret sayıp hayrete düştü. Bu da erkenden kalkmış diye düşündü Bazarov. Ama hiç değilse iş için. Ya biz? Galiba geliyorlar efendim diye fısıldadı birden piyator. Bazarov kafasını kaldırdı ve Pavel Petrovic'i gördü. Kareli ince bir ceket ve kar gibi beyaz bir pantolon giymiş olan Pavel Petrovic yolda hızlı adımlarla yürüyordu. Koltuğunun altında yeşil çuhaya sarılmış bir kutu taşıyordu. ''Özür dilerim, galiba sizi beklettim.'' dedi. Önce Bazarov'a sonra o anda bir tür düello tanığı olarak saygı duyduğu piyatora eğilerek selam verdi. ''Uşağımı uyandırmak istemedim.'' ''Zararı yok efendim.'' diye cevap verdi Bazarov. ''Biz de yeni geldik zaten.'' Ya, iyi öyleyse. Pavel Petrovich etrafa bakındı. Hiç kimse görünmüyor, kimse engel olamayacak demektir. Başlayabilir miyiz? Başlayalım. Yeniden açıklamamı istemezsiniz sanırım değil mi? İstemem. Siz doldurmak ister misiniz diye sordu Pavel Petrovich kutudan tabancaları çıkararak. Hayır, siz doldurun. Ben de adımlamaya başlayayım. Benim adımlarım daha uzun diye ekledi Bazarov gülümseyerek. Bir, iki, üç... Yevgeni Vasilyevich diye kekeledi piyator güçlükle. Hummaya tutulmuş gibi titriyordu. İzin verirseniz ben buradan uzaklaşacağım. Dört, beş, git birader git. Hatta ağacın arkasında durabilirsin. Kulaklarını da tıkayabilirsin. Sadece gözlerini kapama, düşen olursa hemen kaldırmaya koş. Altı, yedi, sekiz, Bazarov durdu. Yeter mi dedi Pavel Petrovich'e dönerek. İki adım daha gideyim mi yoksa? Nasıl isterseniz dedi Paul Petrovich ikinci kurşunun hamliye sürerken. Pekala, iki adım daha gidelim. Bazarov çizmesinin burnuyla yere bir çizgi çekti. İşte sınır çizgisi burası. Ha, sırası gelmişken. Her birimiz sınırdan kaç adım uzaklaşabiliriz. Bu da önemli bir konudur. Dün bu konuyu konuşmamıştık. Sanırım on adım diye yanıt verdi Paul Petrovich. Her iki tabancayı da Bazarov'a uzatarak. ''Seçin lütfen.'' ''Lütfedeyim ama kabul edin.'' Paul Petrovich, ''Şu bizim düellümüz gülünçlenecek kadar garip bir şey. Tanığımızın suratına bir bakın.'' ''Canınız hep şaka yapmak istiyor.'' diye cevap verdi Paul Petrovich. ''Duellumuzun tuhaf olduğunu inkar etmiyorum ama sizinle ciddi olarak düello etmek niyetinde olduğumu peşinen söylemeyi de görev sayıyorum.'' ''Salut.'' ''Ah birbirimizi öldürmeye karar verdiğimizden hiç kuşkum yok ama neden biraz gülmeyeyim?'' ''İşte böyle. Siz bana Fransızca söylediniz, ben de size Latince karşılık verdim.'' ''Ben ciddi olarak dövüşeceğim.'' diye tekrarladı Pavel Petrovich ve yerine doğru yürüdü. Bazarov kendi tarafında sınır çizgisinden öteye doğru on adım daha saydı ve durdu. ''Hazır mısınız?'' diye sordu Pavel Petrovich. ''Tamamen. Yaklaşalım öyleyse.'' Bazarov sessizce ilerledi. Pavel Petrovich de sol elini cebine sokup tabancanın namlusunu yavaş yavaş yukarıya kaldırarak ona doğru yürüdü. Dost doğru burnuma nişan alıyor diye düşündü Bazarov. Gözünü de nasıl özene bözene kısıyor. Haydut! Yalnız bu hiç de hoş bir duygu değil. Saatinin zincirine bakayım bari. Bir şey Bazarov'un kulağının dibinden tiz bir sesle geçti ve aynı anda ateş sesi duyuldu. Sesi duyduğuma göre... Demek bir şey olmadı diye düşündü hemen. Bir adım daha attı ve nişan almadan tetiğe bastı. Pavel Petrovich hafifçe sarsıldı ve eliyle bacağının üst kısmını tuttu. Beyaz pantolonun üzerinde ince bir kan çizgisi belirdi. Bazarov tabancayı bir kenara fırlattı ve rakibine doğru yaklaştı. "Yaralandınız mı?" dedi. "Beni sınır çizgisine kadar çağırma hakkınız vardı," dedi Pavel Petrovich. Yarama gelince önemli değil. Koşullara göre birer atış hakkımız daha var. Kusura bakmazsanız başka bir sefere bırakalım bunu diye cevap verdi Bazarov ve sararmaya başlayan Pavel Petrovic'i kucakladı. Artık bir duoloji değil doktorum ve öncelikle yaranıza bakmak zorundayım. Piyator buraya gel Piyator nereye saklandın? Bütün bunlar saçmalık kimsenin yardımına ihtiyacım yok dedi Pavel Petrovic kesik kesik konuşarak. Ve biz... ''Gene'' bıyıklarını çekiştirmek istedi ama kollarının gücü tükendi. Gözleri kaydı ve kendini kaybetti. ''Buyurun bakalım.'' Bayıldı. ''Neden acaba?'' diye elinde olmadan bağırdı Bazar Pavel Petrovich otların üzerine bırakarak. ''Bakalım neyi varmış?'' Mendilini çıkardı, kanı sildi, yaranın etrafını yokladı. Kemik zarar görmemiş diye mırıldandı dişlerinin arasından. Kurşun pek derine inmeden delip geçmiş.'' ''Sadece bir tek kasa zarar vermiş. Üç hafta sonra dans bile eder. Peki neden bayıldı öyleyse? ''Ah bu sinirli insanlar, derisi de ne kadar inceymiş.'' ''Öldüler mi efendim?'' Piatur'un titrek sesi duyuldu arkasında. Bazarov dönüp baktı. ''Git çabuk su getir birader, seni de beni de mezara gönderir merak etme.'' Fakat mükemmel eğitilmiş uşak herhalde onun sözlerini anlamamıştı ki yerinden kımıldamıyordu. Pavel Petrovich yavaş yavaş gözlerini açtı. Ölüyor diye fısıldadı Pyotr ve haç çıkarmaya koyuldu. Haklısınız. Ne aptal bir surat dedi yaralı centilmen zorak bir gülümsemeyle. Hadi git su getir iblis diye bağırdı Bazarov. Gerek yok. Bir anlık vertic işte. Oturmama yardım ediniz. İşte böyle. Bu sıyrığı bir şeyle bağlamak yeterli olur. Eve yürüyerek gidebilirim. Olmazsa benim için bir araba gönderebilirsiniz. İsterseniz duelloyu tekrarlamayız. Çok kibar davrandınız bugün. Bunu bilin. Geçmişi hatırlamanın lüzumu yok diye itiraz etti Bazarov. Geleceğe gelince onun için de kafa patlatmaya değmez. Çünkü hemen savaşmak niyetindeyim. Hadi bacağınızı sarayım. Yaranız tehlikeli değil ama yine de kanı durdurmak lazım. Ama ilk önce şu ölüyü diriltelim. Bazarov Piyotor'u yakasından tutup sarstı ve ona araba getirmesi için yolladı. ''Bana bak birader korkma'' dedi Pavel Petrovich. ''Bunu ona haber vermeyi de sakın aklından geçirme.'' Piyotor hızla uzaklaştı. O araba getirmeye koşarken iki rakip yere oturdular ve konuşmadılar. Pavel Petrovich Bazarov'a bakmamaya çalışıyordu. Her şeye rağmen onunla barışmak istemiyordu. Gösterdiği kibirden başarısızlığından, Kendisinin sebep olduğu bu işten utanıyordu. Bu arada bu işin bundan daha iyi bir şekilde bitemeyeceğini de hissediyordu. En azından buralarda dolaşıp durmayacak diye kendine avuttu. Buna da şükür. Ağır ve insanı rahatsız eden sessizlik uzuyordu. İkisi de iyi değillerdi. Her biri diğerinin kendisini anladığını biliyordu. Dostlar için bunu bilmek iyidir. Düşmanlar içinse son derece kötüdür. Özellikle de bir açıklama yapma ya da bırakıp gitme olanağı yoksa, ''Bacağınızı sıkı bağlamış mıyım?'' diye sordu nihayet Bazarov. ''Hayır, zararı yok, pek güzel.'' diye cevap verdi Pavel Petrovich. ve biraz bekledikten sonra ekledi. ''Kardeşimi kandırmak zordur, ona politika yüzünden atıştığımızı söylemememiz gerekecek.'' ''Çok iyi.'' dedi Bazarov, ''Bütün İngiliz hayranlarını küfrettiğimi söyleyebilirsiniz.'' ''Pek güzel, şu adam hakkımızda ne düşünüyor dersiniz?'' diye devam etti Pavel Petrovich. Duello'dan birkaç dakika önce Bazarov'un yanından birbirine bağlı atları önüne katmış giden ve geri dönerken beyefendileri görünce telaşlanan ve şapkasını çıkaran adamı göstererek. Kim bilir diye cevapladı Bazarov. Büyük olasılıkla hiçbir şey düşünmüyordur. Rus köylüsü, en gizemli yabancıdır. Bayan Redcliffe bir zamanlar ondan ne kadar çok söz etmiştir. Kim anlar onu? Kendi kendisini bile anlamaz o. Ya demek böyle düşünüyorsunuz diye söze başlamıştı ki Pavel Petrovich birden haykırdı. Bakın, bakın sizin şu Aptal Piotr'un yaptığına bakın. Kardeşim buraya geliyor. Bazarov döndü ve arabada oturan Nikolay Petrovich'in ben beyaz yüzünü gördü. Nikolay Petrovich araba durmadan aşağı atladı ve ağabeyine doğru atıldı. Bu da ne demek oluyor dedi heyecanlı bir sesse. Yevgeni Vasil'yevç, çok rica ederim. Neydir bu böyle? Bir şey yok diye cevap verdi Pavel Petrovich. Boşu boşuna seni de rahatsız ettiler. Bay Bazarov'la biraz atıştık ve ben cezamı buldum birazcık. Bütün bunlar neden oldu Allah aşkına? Nasıl anlatayım sana? Bay Bazarov, Sir Robert Pildan saygısızca söz etti. Bu arada ekleyeyim. Hepsi benim suçum. Bay Bazarov ise çok iyi davrandı. Onu duelloya ben çağırdım. Ama üstün başın kan içinde. Rica ederim. E sen ne sanıyordun damarlarında su olduğunu mu? Zaten karımın bu şekilde akmasının bana faydası bile var. Doğru değil mi doktor? Arabaya binmeme yardım et ve üzülmekten vazgeç. Yarın iyileşirim. Ha işte böyle çok iyi. Hadi arabacı sür. Nikolay Petrovich arabasının arkasından yürüyordu. Bazarov geride kalmıştı. Şehirden başka bir doktor getirdene dek abimle ilgilenmenizi rica edeceğim dedi Nikolay Petrovich Bazarov'a. Bazarov bir şey demeden başını eğdi. Bir saat sonra Pavel Petrovich bacağı sargı beziyle ustaca sarılmış olarak yatağında yatıyordu. Bütün ev telaşa kapılmıştı. Feneçka fenalık geçirmişti. Nikolay Petrovich kimseye göstermeden parmaklarını büküp duruyordu. Pavel Petrovich ise gülüyor ve özellikle Bazarov'a şakalaşıyordu. İnce patiskadan bir gömlek, şık bir röpde şambr ve fes giymişti. Pencerenin perdelerini açıp ve perhiz yapması gerekeceğini söyleyerek şaka sızlanıp duruyordu. Ancak geceye doğru ateşe yükseldi. Baş ağrımaya başladı. Şehirden çağrılan doktor geldi. Yeni doktor serinletici içecekler tavsiye etmiş, bu arada hiçbir tehlike olmadığına dair Bazarov'un söylediği sözleri doğrulamıştı. Nikolay Petrovich doktora kardeşinin dikkatsizlik yüzünden kendi kendisini yaraladığını söylemiş, doktor da buna hmm diye karşılık vermişti. Ama oracıkta eline 25 gümüş ruble sayınca ''Demeyin sahiden de çok sık oluyor böyle şeyler.'' demişti. Evde hiç kimse yatmadı ve hatta üstünü bile çıkartamadı. Nikolay iki ikide bir ayaklarının ucuna basarak ağabeyinin yanına giriyor ve yine ayaklarının ucuna basarak çıkıyordu. Pavel Petrovich dalıyordu, hafifçe inliyordu, ona Fransızca bir şeyler söylüyor ve su istiyordu. Nikolay Petrovic Feneçka'yla ona bir bardak limonata gönderdi. Pavel Petrovich Feneçka'ya dikkatli dikkatli baktı ve limonatayı dibine kadar içti. Pavel Petrovich önceleri birbiriyle ilgisiz laflar ediyordu. Sonra birden gözlerini açtı ve yatağının yanında kaygıyla üzerine eğilmiş kardeşini görünce şöyle dedi. Feneçka'da Nelli ile ortak bir şey var değil mi Nikolay? Hangi Nelli? Paşa? Bunu nasıl sorarsın? Prenses R özellikle de yüzünün üst kısmı. Nikolay Petrovich hiçbir yanıt vermedi. Bir insanda eski duyguların bu derece canlı kalmasını içinden şaştı. Eski sevda su yüzüne çıktı demek diye düşündü. Ah bu uçarı yaratı ne kadar severim diye inedi Pavel Petrovich. Elini kederle başının altına koyarak. Hiçbir küstah erifin ona dokunmaya kalkışmasına tahammül edemem diye mırıldandı birkaç dakika sonra. Nikolay Petrovich yalnızca iç geçirdi. Bu sözlerin kimin için söylendiğinden de hiç kuşkulanmadı. Bazarov ertesi gün saat 8'de Nikolay Petrovich'in yanına geldi. Hazırlanmış bütün kurbağalarını, böceklerini ve kuşlarını salıvermişti. "Benimle vedalaşmaya mı geldiniz?" dedi Nikolay Petrovich onu karşılamak için ayağa kalkarak. "Aynen öyle efendim. Ah, siz anlıyorum ve tamamen haklı buluyorum. Benim zavallı abim kesinlikle suçlu. Zaten cezasını da çekiyor." Sizi başka türlü davranamayacak durumda bıraktığını bana kendisi söyledi. Bu deyollodan bir dereceye kadar sadece karşılıklı görüşlerinizdeki sürekli anlaşmazlıkla açıklanabilecek bu deyollodan kaçınmanızın mümkün olmadığına inanıyorum. Abim eski kafalı bir adamdır. Asabi ve inatçıdır. Tanrıya şükür bu kadarla kaldı. Bu durumun ortaya çıkmaması için gereken her türlü önlemi aldım. Herhangi bir şey çıkacak olursa her ihtimale karşı size adresimi bırakayım.'' dedi. Bazarov ilgisiz bir tavırla ''Umarım hiçbir şey çıkmaz Yevgenin Vasilyevic. Evimdeki misafirliğinizin bu şekilde sonuçlanmasına çok üzülüyorum. Benim için daha da üzücü olan Arkadyin. Onunla mutlaka görüşeceğim.'' dedi Bazarov. Her türden açıklamalar ve betimlemeler onda hep sabırsızlık dolu doğururdu. Göremezsem sizden ona selamımı söylemenizi ve üzüntümü ifade etmenizi rica edeceğim. Ben de özür... diyordu tam Nikolay Petrovich eğilerek ama... Bazarov lafının sonunu beklemediği ve çıktı. Bazarov'un gideceğini öğrenen Pavel Petrovich onu görmek ve elini sıkmak istedi. Ama Bazarov onun yanında da buz gibi davrandı. Pavel Petrovich'in yüce gönüllü biri olduğunu göstermek istediğini anlıyordu. Feneçka ile vedalaşmayı başaramadı. Onunla yalnızca pencereden göz göze geldi. Feneçka'nın yüzü kederli göründü. Buralarda yitip gidiyor dedi kendi kendine ama bir yolunu bulur belki de. Piotr o kadar duygulanmıştı ki Bazarov ona ''Senin gözlerin sulak yerde mi bulunuyor yoksa?'' diye sorup yatıştırana kadar omzuna dayanıp ağladı. Dunyasha ise heyecanını gizlemek için koruya kaçmak zorunda kalmıştı. Bütün bu üzüntünün suçlusu arabaya bindi, sigarasını yaktı ve dördüncü versete Yolun dönemecinde yeni yapılan bey eviyle Kirsanov çiftliği bir çizgi halinde son kez gözüne iliştiğinde yere tükürdü ve ''Aşağılık beyzadeler.'' diye mırıldanıp kaputuna daha sıkı sarıldı. Pavel Petrovich kısa zamanda iyileşti, ama bir hafta kadar yatakta yatması gerekti. Kendi ifadesiyle esaret dönemini sabırla geçiriyordu. Yalnız tuvaletiyle çok uğraşıyor ve sürekli olarak kolonya dökülmesine emrediyordu. Nikolay Petrovich ona dergi okuyordu. Feneçka eskisi gibi hizmet ediyor, et suyu, limonata, rafadan yumurta, çay getiriyordu. Ama Pavel Petrovic'in odasına her girişinde gizli bir korkuya kapılıyordu. Pavel Petrovic'in beklenmedik davranışı evdeki bütün insanları herkesten de çok Feneçka'yı korkutmuştu. Bir tek Prokovic hiç şaşırmadı ve onun zamanında da beylerin dövüştüklerini, yalnız soylu beylerin kendi aralarında dövüştüklerini, böyle madrabazları ise kalabalıkları yüzünden at ahırına kapatıp dayak attırdıklarını söylerdi. Feneçka'nın vicdanı hemen hemen hiç sızlamıyordu ama tartışmanın gerçek nedeniyle ilgili düşünce zaman zaman onu yüzüyordu. Zaten Pavel Petrovich de ona öyle tuhaf bakıyordu ki. Arkasını döndüğünde bile gözlerini üzerinde hissediyordu. İçindeki hiç geçmeyen kaygı yüzünden zayıflamış daha da güzelleşmişti. Bir gün Pavel Petrovich kendisini iyi hissediyordu ve yataktan divana geçmişti. Nikolay Petrovic ise onun sağlık durumunu öğrendikten sonra harman yerine gitmişti. Feneçka bir fincan çay getirdi ve fincanı küçük masaya bırakıp gitmek istedi. Pavel Petrovic onu durdurdu. ''Nereye acele ediyorsunuz? Fedosya Nikolaevna.'' diye söze başladı. ''İşiniz mi var?'' ''Hayır, efendim, şey, evet efendim, çay vermem gerekiyor da.'' ''Dün yaşa, siz olmasanız da bu işi yapar.'' Hasta bir adamın yanında biraz oturun, sizinle konuşacaklarım var. Fenişka bir şey demeden koltuğun ucuna ilişti. Dinleyin dedi Pavel Petrovich ve bıyıklarını çekiştirdi. Uzun zamandır size sormak istiyordum. Sanki benden korkuyor gibisiniz, öyle değil mi? Ben mi efendim? Evet siz, yüzüme hiç bakmıyorsunuz sanki vicdanınız rahat değil. Feneçka kızarmıştı ama Pavel Petrovich'in yüzüne baktı. Pavel Petrovic ona bir tuhaf göründü, yüreği sessizce titredi. Vicdanınız rahat mı diye sordu Pavel Petrovic Fenechka'ya. Neden rahat olmasın ki, dedi fısıltıyla Feneçka. Kim bilir? Hem kime karşı suçlu olabilirsiniz? Bana karşı mı? Bu olanaksız. Evdeki ötekileri kişilere karşı mı? Bu da olmayacak bir iş. Acaba kardeşime karşı mı? Ama siz onu seviyorsunuz değil mi? Seviyorum. Bütün ruhunuzla ve bütün kalbinizle mi? Nikolay Petrovic'i bütün kalbimle seviyorum. Doğru mu? Yüzüme baksanıza Feneçka. Bilirsiniz yalan söylemek çok günahtır. Yalan söylemiyorum Pavel Petrovic. Ben Nikolay Petrovic'i sevmiyorsam bundan sonra yaşamayayım daha iyi. Onu hiç kimseyle aldatmıyorsunuz değil mi? Onu kiminle aldatabilirim? Kim bilir? Mesela buradan ayrılan şu ile. Feneçka ayağa kalktı. ''Aman tanrım, Pavel Petrovich bana neden eziyet ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz?'' ''Feneçka'' dedi Pavel Petrovich, kederli bir sesle. ''Ama ben gördüm ki...'' ''Ne gördünüz efendim?'' ''Orada, kameriyede.'' Feneçka saçlarının dibine kulaklarının ucuna kadar kıpkırmızı oldu. ''Benim ne suçum var?'' dedi güçlükle. Pavel Petrovich yerinden doğruldu. ''Siz suçlu değil misiniz?'' ''Hayır mı?'' ''Hiç mi?'' ''Dünyada bir tek Nikolay Petrovic'i seviyorum ve hep onu seveceğim.'' dedi. Fenichka birdenbire ortaya çıkıveren bir kuvvetle. Bu arada hıçkırıklar boğazında düğümleniyordu. ''Sizin gördüğünüze gelince mahşer gününde de aynı şeyi söylerim. Onda benim suçum yoktu. Bu işte benim veli nimetim Nikolay Petrovic'e karşı bir suç işlediğimden kuşku duyuluyorsa şuracıkta da öyleyim daha iyi.'' Ama tam burada sesi değişti. Bu arada da Pavel için onun elini tuttuğunu ve sıktığını hissediyordu. Pavel Petrovic'in yüzüne baktı ve donup kaldı. Pavel Petrovic öncekinden daha solgundu, gözleri parlıyordu ve en şaşırtıcı olan da tek bir ağır gözyaşı damlası yanağından süzülüyordu. Feneçgar dediği garip bir fısıltıyla, ''Kardeşimi sevin, onu sevin, o öyle iyi bir insan ki, onu dünyada hiç kimseyle aldatmayın, hiç kimsenin lafını dinlemeyin. Düşünün ki sevilmeden sevmekten daha korkunç bir şey yoktur. Zavallı Nikola'yımı hiçbir zaman terk etmeyin. Feneçka'nın gözleri kurumuş, korkusu da geçmişti. Çok şaşırmıştı. Ama asıl Pavel Petrovic, evet Pavel Petrovic onun elini dudaklarına bastırıp öpmeden sadece arada bir kasılarak iç çektiğinde şaşkınlığa çok büyük olmuştu. ''Tanrım'' diye geçirdi içinden. ''Yoksa nöbet falan mı geçiriyor?'' Oysa o anda Pavel Petrovich'in içinde mahvolmuş koskoca bir yaşam dalgalanıyordu. Merdiven hızlı ayak sesleriyle gıcırdadı. Pavel Petrovich Feneçka'yı kendinden uzaklaştırdı ve kafasını yastığa bıraktı. Kapı arkasına kadar açıldı ve neşeli, dipdiri, yanakları al al olmuş Nikolay Petrovich göründü. Aynen babası gibi dipdiri ve al yanaklı Mitya sırtında bir tek gömlekle babasının kucağında çıplak ayacıklarını Babasının köyde giydiği pardüssünün büyük düğmelerine vurarak hoplayıp duruyordu. Feneçka Nikolay Petrovic'e doğru atıldı ve kollarıyla hem ona hem de oğluna sarılıp kafasını onun omzuna dayadı. Nikolay Petrovic şaşırdı. Utangaç ve çekingen Feneçka hiçbir zaman başkasının yanında ona böyle davranmamıştı. ''Neyin var?'' dedi ve ağabeyine bakıp Mitya'yı Feneçka'ya verdi. ''Kendini kötü hissetmiyorsun ya?'' diye sordu Pavel Petrovic'in yanına giderek. O ise yüzünü patiska mendile gömmüştü. Hayır, öyle bir şey yok. Tersine, çok iyiyim. Divana geçmekte acele ettin. Nereye gidiyorsun diye ekledi Nikolay Petrovich, Feniçkaya dönerek ama Feniçka çoktan kapıyı kapatıp çıkmıştı. Benim pehlivanı sana göstermeye getirmiştim. Amcasını özlemiş. Çocuğu neden götürdük ki? Senin neyin var aranızda? Bir şey mi geçti yoksa? "Kardeşim," dedi Pavel Petrovich çok ciddi bir ses tonuyla. Nikolay Petrovich irkildi, tüyleri diken diken oldu. Nedenini kendisi de anlamadı. Kardeşim dedi tekrar Pavel Petrovich, bir ricamı yerine getireceğine söz var bana. Hangi ricanı? Söyle. Çok önemli bir rica. Bana göre yaşamının tüm saadeti buna bağlı. Şimdi sana söylemek istediğim şeyin üzerinde de her zaman çok düşünmüşümdür. Kardeşim görevini yap, şerefli ve soylu bir insanın üzerine düşen görevi yap. Günahı ve üstelik de insanların en iyisi olan senin gibi bir insanın verdiği bu kötü örneği sona erdir. ''Ne demek istiyorsun Pavel?'' ''Feneçka ile evlen.'' ''O seni seviyor. Oğlunun annesi o.'' Nikolay Petrovich bir adım daha geriledi ve ellerini çırptı. ''Bunu sen mi söylüyorsun Pavel? Sen hem de bu tür evliliklerin her zaman en kesin kararlı düşmanı olan sen. Sen söylüyorsun.'' Fakat haklı olarak görevin, görevim saydığım bu işi sırf sana olan saygımdan yapmadığımı biliyor muydun? Bu konuda bana boşu boşuna saygı göstermişsin diye itiraz etti Pavel Petrovich yüzünü bir gülümsemeyle. Bazorov'un beni aristokrat olmakla suçlarken haklı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Hayır sevgili kardeşim, artık kırılıp dökülmeyi ve sosyeteyi düşünmeyi bırakalım. Biz artık yaşını başına almış ve aklı başında insanlarız. Her türlü koşuşturmayı bir kenara bırakma zamanımız geldi. Tam senin söylediğin gibi, görevimizi yerine getirmeye başlayalım. Hem bak göreceksin, üstüne üstlük mutluluk da elde edeceğiz. Nikolay Petrovich ağabeyine sarılmak için atıldı. Sen kesinlikle benim gözlerimi açtın diye aykırdı. Senin dünyanın en iyi ve en akıllı insanı olduğunu hiçbir zaman boşuna söylememişimdir. Şimdi ise görüyorum ki yüce gönüllü olduğun kadar da sağduyulusun. Sakin ol, sakin ol diye sözünü kesti Pavel Petrovic. 50 yaşına merdiven dayamışken bir az değmen gibi düello'dan sağduyulu ağabeyinin ayağını ezme. Demek ki mesele halledildi. Sevgi Pavel, ne der acaba? Arkadiy mi? Sevinecektir. Nikah onun prensipler arasında yok ama böylece eşitlik duygusu pohpohlanmış olacak. Hem zaten... ''Nedir o kaslar?'' ''Ah Pavel, Pavel, gel seni bir kere daha öpeyim. Korkma, dikkat ederim.'' Kardeşler kucaklaştılar. ''Ne dersin, niyetini ona şimdi açıklamayacak mısın?'' diye sordu Pavel Petroviç: ''Ne acelem var?'' diye itiraz ettin kolay Petroviç, ''Yoksa siz konuştunuz mu? Konuşmak mı? Biz mi?'' ''Tamam, pekala. Önce sen iyileş. Bu iş elimizden kaçmıyor ya, iyice düşünmek, akıl erdirmek lazım.'' ''Kararını vermedin mi zaten?'' Elbette kararımı verdim ve sana bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Artık seni yalnız bırakacağım, dinlenmen gerek. Her türlü heyecan sana zarar verir ama daha konuşmamız lazım. Hadi uyu canım, Allah şifa versin. Bana neden bu kadar teşekkür ediyor diye düşündü Pavel Petrovic yalnız kalınca. Sanki bu iş ona bağlı değilmiş gibi. O evlenir evlenmez ben de uzaklara bir yere, Dresden'e ya da Florenso'ya giderim. Geberene kadar da orada yaşarım. Pavel Petrovich alnını kolonyayla ıslattı ve gözlerini kapattı. Parlak gün ışığıyla aydınlanan zayıf başı beyaz yastığın üzerinde bir ölü başı gibi yatıyordu. O da bir ölüden farksızdı zaten. Nikolskoye'de bahçede yüksek bir diş budakarcının gölgesinde Katya Arkadi ile birlikte ağaç köklerinden yapılmış bir sırada oturuyordu. Fifi uzun gövdesine avcılar arasında deniz kızı denen zarif bir kıvrım vererek yere onların yanına yerleşmişti. Arkadi de Katya'da susuyorlardı. Arkadi elinde yara açık bir kitap tutuyordu. Katya ise sepetin içinde kalmış beyaz ekmek kırıntılarını küçük bir serçe ailesine fırlatıyordu. Serçeler kendilerine özgü, ürkek bir cesaretle Katya'nın ayaklarının dibinde sıçrıyor ve cıvıldaşıyorlardı. Hafif bir rüzgar diş budağın yapraklarını kımıldatarak hem loş patikanın üzerinde hem de Fifi'nin sarı sırtı üzerinde soluk altın sarısı ışık lekelerini sessizce ileri geri hareket ettiriyordu. Düzgün bir gölge Arkady'yi ve Katya'yı sarıyordu. Yalnız arada bir Katya'nın saçlarında parlak bir çizgi yanıp sönüyordu. İkisi de susuyordu. Susmalarından ve yan yan oturmalarından birbirlerine güvenerek yakınlık duydukları daha iyi anlaşılıyordu. Her biri sanki ötekini düşünmüyor ama onun yakınında olmasına gizlice seviniyordu. Yüzleri de onları son gördüğümüzden beri değişmişti. Arkadi daha rahat görünüyordu. Katya ise daha canlı ve daha cesur. ''Ne dersiniz?'' diye söze başladı Arkadi. Rusça ''Yasen çok güzel bir at.'' Hiçbir ağaç gökyüzüne onun gibi böyle hafif ve açık yükselmez. Katya gözlerini yukarı doğru kaldırdı ve ''Evet'' dedi. arka ise işte o beni güzel laflar söylediğim için suçlamıyor'' diye düşündü. ''Heyneyi sevmem'' diye konuşmaya başladı Katya. Gözleriyle Arkady'nin elinde tuttuğu kitabı işaret ederek ''Ne güldüğü ne de zaman ancak düşünceli ve mahsun olduğu zaman severim.'' ''Bense güldüğü zamanlar severim.'' dedi Arkadiy. ''Bu, alaycı huyunuzun sizde bıraktığı eski izler yüzünden.'' ''Bekleyin siz, değiştireceğiz sizi.'' ''Beni kim değiştirecek, siz mi?'' ''Kim mi?'' ''Ablam, artık kavga etmediğiniz Porfiri Platonovic, üç gün önce kiliseye götürdüğünüz teyzem.'' Redde demezdim ki, Anna Sargevna'ya gelince hatırlarsınız, Birçok bakımdan Yevgeni ile daha iyi anlaşıyordu. Ablam o zaman aynen sizin gibi onun etkisi altındaydı. Benim mi? Artık onun etkisinden kurtulduğumun farkında değil misiniz? Katya sesini çıkarmadı. Biliyorum diye devam etti Arkadi. Yevgeni'den hiçbir zaman hoşlanmadınız. Onun hakkında fikir yürütemem. Biliyor musunuz Katerina Sergeyevna? Bu yanıtı duyduğum her defa inanmıyorum. Aramızdan birinin hakkında fikir yürütemeyeceği insan yoktur. Sadece bahane bu. Pekala, öyleyse size diyeceğim ki, o hoşuma gitmiyor değil. Ama onun benim için, benim de onun için yabancı olduğumuzu hissediyorum. Siz de ona yabancısınız. O da neden? Size nasıl söylesem, o yabanıl. Siz, sizinle biz ise evcil yaratıklarız. Ben mevcilim. Katya başını salladı. Arka değil kulağının arkasını kaşıdı. ''Dinleyin Katerina Sergeyevna. Bu aslında benim kalbimi kıran bir şey.'' ''Yoksa siz de mi yabanıl olmak isterdiniz?'' ''Yabanıl değil ama güçlü, enerjik olmak isterdim.'' ''Bu istemekle olmaz. Arkadaşınız bunu istemiyor. Onun içinde zaten var bu.'' Hmm, onun Anna Sergeyevna üzerinde büyük bir etkisi olduğunu mu sanıyorsunuz?'' ''Evet.'' Ama hiç kimse onun üzerinde uzun süre üstünlük sağlayamaz diye ekledi Katya alçak bir sesle. ''Neden böyle düşünüyorsunuz?'' ''O çok gururludur.'' ''Hayır, söylemek istediğim bu değildi. Ablam bağımsızlığına çok değer verir.'' ''Bağımsızlığına kim değer vermez ki?'' diye sordu Arkady. Bu sırada aklından da bağımsızlık neye yarar diye geçiriyordu. ''Neye yarar?'' diye Katya da ''Neye yarar?'' diye geçiriyordu. Sık sık ve arkadaşça bir araya gelen genç insanlar hep bir ve aynı düşüncelere varırlar. Arkadiy gülümsedi ve Katya'ya doğru hafifçe sokularak fısıltıyla ''İtiraf edin, ondan birazcık korkuyorsunuz.'' dedi. ''Kimden?'' ''Ondan.'' diye tekrarladı Arkadiy anlamlı bir tavırla. ''Ya siz?'' diye sordu bu kez de Katya. ''Ben de, fark ettiyseniz ben de.'' dedim. Katya parmağıyla onu tehdit etti. ''Bu beni şaşırtıyor.'' diye söze başladı. ''Ablam size karşı daha evvel şimdiki gösterdiği yakınlığı göstermemişti. İlk gelişinize göre çok daha fazla.'' ''Demek öyle.'' ''Peki siz bunu fark etmediniz mi? Bu durum sizi sevindirmiyor mu?'' Arkadiy düşündü. ''Anna Sergeyevna'nın bu iyi duygularını nasıl hak edebildim acaba? Annenizin mektuplarını getirdiğim için olmasın sakın?'' ''Hem o nedenle hem de söylemeyeceğim başka nedenler var.'' Neden söylemiyorsunuz? Söylemeyeceğim. Oo, ben biliyorum çok inatçısınız. İnatçıyım işte. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Katya arkadiye yan yan baktı. Yoksa bu sizi kızdırıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Sizde gerçekten de var olan bu dikkatliliğin nereden geldiğini düşünüyorum. O kadar ürkek, o kadar güvensiz bir insansınız ki herkesten uzak duruyorsunuz. ''Ben uzun süre yalnız yaşadım. İster istemez düşünmeye başlıyorsunuz. Saiden herkesten uzak mı duruyorum?'' Arkady Katya'ya minnettarlıkla baktı. ''Bütün bunlar çok güzel.'' diye devam etti. Arkady, ''Ama sizin durumunuzda insanlar, yani sizinki gibi malı mülkü olan demek istiyorum. Bu yeteneğe pek ender olarak sahip olurlar. Gerçi onlara tıpkı çarları olduğu gibi çok zor ulaşılır.'' ''Ben zengin değilim ki zaten.'' Arkadi şaşırmıştı ve Katya'yı birden anlayamadı. ''Gerçekten de çiftlik ablasının'' diye geçirdi aklından Arkadi. Bu düşünce hoşuna gitmişti. ''Bunu ne kadar güzel söylediniz'' dedi. ''Neyi?'' ''Güzel söylediniz, basit, utanmadan ve büyütmeden. Sözü açılmışken ben yoksul olduğunu bilen ve söyleyen bir insanın duygularında özel bir şey, kendine özgü bir böbürlenme olması gerektiğini düşünüyorum.'' Ablanım sayesinde ben bunu hiç hissetmedim. Bu durumum yalnızca lafın gelişi söyledim. Demek öyle ama kabul edin. Demin bahsettiğim böbürlenme bir parça da olsa var sizde. Örneğin ne? Örneğin siz sorumu bağışlayın. Zengin bir adamla evlenmediniz değil mi? Eğer onu çok seversem... Yok, hayır. Galiba o zaman da evlenmezdim. Ya gördünüz mü diye haykırdı Arkadiy ve biraz durduktan sonra ekledi. Peki neden evlenmezdiniz? Çünkü şarkılar bile dengi dengin eder. Siz belki hükmetmek istiyorsunuz. Belki de. Oh hayır bunu neden isteyeyim? Aksine ben boyun eğmeye hazırım. Sadece eşitsizlik ağır bir durum. Kendine saygı göstermeye ve boyun eğmeye gelince bunu anlıyorum. Mutluluk budur ama birine tabi olarak yaşamak Ah hayır, bu kadarı yeter.'' ''Bu kadarı yeter.'' diye yineledi Arkady'yi Katya'nın ardından. ''Evet.'' diye devam etti. ''Boşuna anla Sargeevna'nın kanından gelmiyorsunuz. Siz de tıpkı onun gibi bağımsızsınız ama siz de daha içine kapanıksınız. Eminim ne kadar kuvvetli ve kutsal olursa olsun duygularınızı ilk açıklayan olmazsınız.'' ''Başka türlü olabilir mi ki?'' diye sordu Katya. ''Siz de onun gibi zekisiniz. Sizin kişiliğiniz de onunki kadar olmasa bile kuvvetli.'' ''Beni ablamla kıyaslamayın lütfen.'' diye hemen Arkady'in sözünü kestik Katya. ''Bu benim için de hiç karlı olmaz. Ablamın hem güzel hem akıllı olduğunu unutmuş gibisiniz. Arkady Nikolayevich, özellikle sizin hem de böyle ciddi bir suratla böyle sözler söylememeniz gerekirdi.'' ''Özellikle de ne demek oluyor? Hem şaka eğitimi ettiğimi nereden çıkarıyorsunuz?'' ''Elbette şaka ediyorsunuz.'' Öyle mi sanıyorsunuz? Peki ya söylediklerimden eminsem? Ya söylediklerimi henüz yeterince güçlü ifade edemediğimi düşünüyorsam? Sizi anlamıyorum. Gerçekten mi? Şimdi bakıyorum da gözünüzden bir şey kaçmadığını söylediğimde hakikaten çok abartmışım. Nasıl yani? Arkadi bir şey söylemedi ve arkasını döndü. Katya ise sepetin dibinde biraz daha kırıntı buldu ve onları serçelere atmaya başladı. Ama elini öyle kuvvetli salladı ki kuşlar gagalarını dokunduramadan uçup gittiler. "Katerina Sergeyevna," diye birden konuşmaya başladı Arkadi. "Sizin için herhalde hiç fark etmez ama bilin ki sizi sadece ablanıza değil dünyadaki hiç kimseye değişmem." Arkadi ayağa kalktı ve ağzından dökülen sözlerden korkmuş gibi hızlı adımlarla uzaklaştı. Katya ise sepetle birlikte iki elinde dizine indirdi ve başını eğip uzun süre Arkady'in arkasından baktı. Yanaklarına yavaş yavaş hafif bir kırmızılık yayıldı ama dudaklarında gülümseme yoktu ve koyu renk gözleri, şaşkınlık ve henüz adı olmayan başka bir duyguyu ifade ediyordu. ''Yalnız mısın?'' yanından Anna Sargevna'nın sesi duyuldu. ''Bahçeye Arkady ile birlikte çıktığını sanıyordum.'' Katya acele etmeden gözlerini ablasına çevirdi ve yine acele etmeden şöyle dedi. ''Yalnızım.'' ''Bunu görüyorum.'' diye gülerek karşılık verdi Anna Sergeyevna. Arkady odasına mı gitti? ''Evet.'' ''Birlikte kitap mı okuyordunuz?'' ''Evet.'' Anna Sergeyevna Katya'nın çenesini tuttu ve yüzünü kaldırdı. ''Kavga etmediniz umarım.'' ''Hayır.'' dedi Katya ve ablasının elini sessizce itti. ''Amma deri cevap veriyorsun.'' Ben de onu burada bulmayı ve benimle gezintiye gelmesini teklif etmeyi düşünmüştüm. Hep benden bunu rica eder dururdu. Şehirden pabuçlarını getirdiler. Gidip denesene. Eski pabuçların çok yıpranmış. Akşam dikkatimi çekti. Sen pek memnun değilsin ama öyle güzel ayakların var ki. Ellerin de güzel. Sadece biraz büyük. Bu durumda ayaklarına dikkati çekmek lazım. Ama sen cilveli değilsin. Anna Sergeyevna güzel elbisesini hışırtatarak patikada ilerledi. Katya sıradan kalktı ve Heyne'yi alıp gitti ama pabuçları denemeye değil. Güzel ayaklar diye düşündü Katya, terasın güneşten kızmış taş basamaklarından ağır ağır çıkarken. ''Güzel ayakların varmış, öyle diyorsunuz. Eh, o da bu ayakların dibinde, diz çökecek.'' Fakat sonra utandı ve çabuk çabuk yukarı çıktı. Arkady koridordan odasına gidiyordu. Bir uşak arkasından yetişti ve Bay Bazarov'un odasında oturduğunu haber verdi. ''Yevgeni'' diye mırıldandı Arkadiy neredeyse korkuyla. ''Gelili çok oldu mu?'' Şimdi geldiler ve geldiğinin anla Sergeyevna'ya haber verilmemesini, kendilerini doğruca sizin odanıza götürmemizi emrettiler. ''Bizim evde kötü bir şey mi oldu yoksa?'' diye düşündü Arkadiy ve merdivenden telaşla çıkıp hemen kapıyı açtı. Bazarov'un görünüşü onu hemen rahatlattı. Gerçi deneyimli bir göz, bu beklenmedik konuğun eskisi gibi canlı ama avurtları çökmüş, suratında iç çalkantıların işaretlerini görebilirdi. Sırtında tozlu kaputu, kafasında kasketiyle Bazarov, pencerenin kenarında oturuyordu. Arkady haykırarak boynun atıldığı zaman da ayağa kalkmadı. ''Ne beklenmedik bir şey. Hangi rüzgar attı seni buraya?'' dedi Arkady, ''Sevincini gösterdiğini sanan insanların yaptığı gibi odada dolaşıp durarak.'' ''Evdeki her şey yolunda. Herkes iyi değil mi?'' ''Her şey yolunda ama herkes iyi değil.'' dedi Bazarov. ''Sen gevezeliği bırak da bana kvas getirmelerini söyle.'' ''Otur ve dinle. Sana birkaç şey anlatacağım ama umarım yeterince kuvvetli ifadelerle anlatırım.'' Arkady sustu. Bazarov ise ona Pavel Petrovic ile duellosunu anlattı. Arkadi çok şaşırdı ve hatta üzüldü ama üzüldüğünü gösterme gereği duymadı. Sadece amcasının yarasının gerçekten tehlikeli olup olmadığını sordu ve bu yaranın çok ilginç olduğu, yalnız ilginçliğin tıbbi bakımdan olmadığı yanıtını alınca gülümsemek zorunda kaldı. Yüreği ürperdi ve utandı. Bazarov sanki onun içinden geçenleri anlamıştı. ''İşte kardeşim'' dedi Bazarov. ''Derebeylerle yaşamak böyledir. Derebeylerinin arasına düşersen şövalyelik yarışlarına katılman gerekecek.'' ''Her neyse efendim.'' Ben de böylece babamlara doğru yoluk yola koyuldum dedi Bazarov. Geçerken de buraya uğradım bütün bunları anlatmak için. Saçmalık olduğuna inanmasaydım boş bir yalan uydururdum. Ama hayır buraya saptım. Şeytan bilir neden. Görüyorsun ya bazen insanın kendisini perçeminden tutup kara turpu topraktan çıkarır gibi dışarı çekip çık vermesi faydalı oluyor. İşte geçtiğimiz günlerde ben bunu yaptım. Ama ayrıldığım birine dikilip kök saldığım toprağa bir kere daha bakmak istedim. Umarım bu güzel sözler benimle ilgili değildir dedi Arkadiy heyecanla. Umarım benden ayrılmayı düşünmüyorsun. Bazarov ona dikkatli, neredeyse delip geçen bakışlarla baktı. Bu sanki üzer de seni. Bana öyle geliyor ki sen çoktan ayrıldın benden. Öyle taptaze, öyle temizsin ki. Anna Sergeyevna ile işlerin çok iyi gidiyor olmalı. Anna Sergeyevna'yla hangi işlerim? Şehirden buraya onun için gelmedin mi yavrum? Söz açılmışken şehirdeki pazar okulları nasıl gidiyor? Ona aşık değil misin? Yoksa sır saklama dönemine mi girdin? Yevgeni, bilirsin sana karşı her zaman açık olmuşumdur. İnan bana, sana yemin ederim yanılıyorsun. Hmm, yeni bir lafydı dedi Bazarov alçak sesi. Ama kendini bunun için üzme, bana vız gelir. Bir romantik, ''Yollarımızın ayrılmaya başladığını hissediyorum.'' derdi. ''Bense sadece birbirimizden bıktık.'' diyorum. ''Yevgeni!'' ''Canım, felaket değil ya bu. Dünyada daha nelerden bıkılıyor. Sanırım artık vedalaşmamız gerekiyor. Buraya geldiğimden beri kendimi çok pis hissediyorum. Tıpkı Gogol'un Kaluga valisinin karısına yazdığı mektubu okumuş gibi oluyorum. Zaten atları çözmemelerini söylemiştim. ''Lütfen, bu olmaz.'' Nedenmiş o? Kendimden söz etmiyorum ama seni göremediğine kesinlikle üzülecek olan Anna Sergeyevna'ya karşı çok büyük nezaketsizlik olur bu. İşte bunda yanılıyorsun. Bense tam tersine haklı olduğumdan eminim diye karşı çıktı Arkady. Hem ne diye numara yapıyorsun? Madem iş bu noktaya geldi açık konuşalım. Buraya onun için gelmedin mi? Bu doğru da olabilir ama sen yine dayanılıyorsun. Ama Arkady haklıydı. Anna Sergeyevna Bazarov'la görüşmek istedi ve bir uşak göndererek onu yanına çağırdı. Bazarov kadının yanına gitmeden önce üstünü değiştirdi. Anlaşılan yeni elbisesinin elinin altında olacak şekilde yerleştirmişti. Odinsova onu beklenmedik bir biçimde aşkını ilan ettiği odada değil oturma odasında kabul etti. Bazarov'a nazik bir şekilde parmaklarının ucunu uzattı ama yüze elinde olmayan bir gerginlik ifadesi taşıyordu. ''Anna Sargeevna'' dedi Bazarov aceleyle. ''Her şeyden önce içinizi rahatlatmam gerekir. Karşınızda epey zaman önce aklı başına gelmiş ve yaptığı bu dalalıkları başkalarının da unutmuş olduklarını umut eden bir ölümlü bulunuyor. Uzun süreliğine gidiyorum ve kabul edin ki yumuşak huylu bir insan olmasam bile beni tiksintiyle hatırlayacağınız düşüncesini de beraberimde götürmek benim için hiç de hoş bir şey olmazdı.'' Anna Sergeyevna az önce yüksek bir tepeye tırmanmış bir insan gibi derin derin soluk aldı ve yüzü bir gülümsemeyle canlandı. Elini ikinci kez Bazarov'u uzattı ve onun el sıkışına karşılık verdi. ''Geçmişe mazi derler.'' dedi. ''Üstelik elimi vicdanına koyar da konuşursam, o gün cilveli bir ta tavır takınmamış olsam bile başka bir şekilde güne işledim. Tek bir şey söylemek istiyorum. Eskisi gibi dost olalım. O bir rüyaydı değil mi? Rüyaları kim hatırlar ki?'' Rüyaları kim hatırlar? Evet, üstelik aşk da zaten yapmacık bir duygu. Gerçekten mi? Bunu duymak çok hoşuma gitti. Anna Sergeyevna böyle, Bazarov da öyle dedi. Her ikisi de gerçeği söylediklerini düşündüler. Söyledikleri gerçek miydi, tam gerçek miydi? Bunu tam olarak bilmiyorlardı, yazar da hiç bilmiyor. Ama sohbet sanki birbirlerine tam olarak güveniyorlarmış gibi başlamıştı. Bu arada Anna Sergeyevna, Bazarov'a Kirsonov'larda ne yaptığını sordu. Bazarov neredeyse ona Payal Petrovic'le duellosunu anlatacaktı ama Anna Sergeyevna bunu ilgi çekmek için anlattığını düşünebilir diye kendini tuttu ve ona bu süre içinde hep çalıştığını söyledi. ''Bense'' dedi Anna Sergeyevna. ''Nedenini Tanrı bilir. Önce bir sıkıntı geçirdim. Hatta yurt dışına gitmeye hazırlanıyordum düşünsenize. Sonra bu geçti.'' Neyse, arkadaşınız Arkady Nikolayevich geldi, ben de tekrar çizgime, kendi gerçek rolüme döndüm. Ne rolü bu, öğrenebilir miyim? Teyze rolü, akıl hocası rolü, anne rolü, ne ad koyarsanız, söz açılmışken, biliyor musunuz? Önceleri Arkady Nikolayevich'le yakın arkadaşlarınızı pek iyi anlamıyordum. Onu oldukça önemsiz biri olarak görüyordum ama şimdi onu daha iyi tanıdım ve akıllı biri olduğuna inandım. ''Asıl önemli ise arka değil. genç. Genç biri. Sizinle benim gibi değil Yevgeli Vasiliç.'' ''Yanınızda yine çekingen mi davranıyor?'' diye sordu Bazarov. ''Yoksa...'' diye tam söze başlamıştı ki Anna Sergeyevna biraz düşündükten sonra ekledi. ''Şimdi daha çok güveniyor. Benimle konuşuyor. Eskiden benden kaçardı. Ancak ben de onunla birlikte olmayı pek sevmezdim. Katya'yla iyi arkadaşlar.'' Bazarov'un canı sıkılmaya başlamıştı. Kadın milleti kurnazlık etmeden duramaz diye düşündü. Sizden kaçtığını söylüyorsunuz dedi Bazarov soğuk bir gülüşle. Ama herhalde size aşık olduğu artık sizin için bir sır olarak kalmamıştır. Nasıl? O da mı? Sözleri döküldü Anna Sargerin'in ağzından. O da diye tekrarladı Bazarov boynunu bükerek. Yoksa bilmiyor muydunuz? Size ben mi söylemiş oldum? Anna Sergeyevna bakışlarını yere indirdi. ''Yanılıyorsunuz Evgeni Vasilic.'' ''Sanmıyorum ama belki de bundan söz etmem gerekmezdi. Sen de bundan sonra kurnazlık etmeye kalkmazsın.'' diye de ekledi içinden. ''Neden söz etmeyecekmişsiniz ama zannediyorum siz bu konuda bir anlık bir şeye haddinden fazla önem veriyorsunuz. Abartma eğiliminde olduğunuzu düşünmeye başlıyorum.'' ''En iyisi bu konuda konuşmayalım Anna Sergeyevna.'' ''Nedenmiş?'' diye karşı çıktı Anna Sergeyevna ama kendisi konuşmayı başka bir yola sürdü. Ne olursa olsun Bazarov'un yanında rahat değildi. Gerçi ona da kendi kendisine de her şeyin unutulduğunu söylemişti ama Bazarov'la en basit konuşmaları yaparken hatta onunla şakalaşırken bile korkudan hafifçe nefesinin daraldığını hissediyordu. İnsanlar denizin üzerinde bir gemide aynen ayakları karadaymış gibi kaygısızca konuşurlar ve gülerler. Ama en küçük bir durum olsun, alışılmadık bir şey olduğuna dair en ufak bir belirti ortaya çıksın, hemen bütün yüzlerde hep var olan bir tehlikenin her zaman bilincinde olduklarını gösteren bir kaygı ifadesi belirir. Anna Sergeyevna'nın Bazarov'la sohbeti çok uzun sürmedi. Genç kadın düşünceye dalmaya, dalgın dalgın cevap vermeye başladı ve sonunda Bazarov'a salona geçmeyi önerdi. Prenses ve Katya'yı buldular burada. Arkadiy diye sor nerede diye sordu ev sahibesi ve bir saatten fazladır zaman ortalıkta görünmediğini öğrenince arıs, arkasından adam gönderdi. Arkadiy'i epey sonra buldular. Bahçenin en kuytu köşesine gitmiş ve çenesini kenetlediği ellerine dayamış derin düşüncelere gömülmüş oturuyordu. Düşünceler derin ve önemli düşüncelerdi ama hüzünlü değildi. Anna Sergeyevna'nın Bazarov'la yalnız oturduğunu biliyordu ve eskiden olduğu gibi kıskançlık duymuyordu. Tersine yüzü yavaş yavaş aydınlanıyordu. Bir şeye şaşmış, sevinmiş ve bir karara varmış gibiydi. Merhum Odinsov yenilikleri sevmezdi. Ama bazı asil zevk oyunlarında hoş görürdü. Bunun sonucu olarak bahçesinde limonlukla göletin arasında Rus tuğlasından Grek Revak'ı şeklinde bir yapı diktirtmişti. Bu revak'ın ya da galerinin arkadaki düz duvarı boyunca yalnızlığı, suskunluğu, düşünmeyi, içe kapanıklığı, utanmayı ve duygululuğu betimlemesi gereken heykellerin konacağı 6 tane niş yapılmıştı. Bu heykellerden biri olan parmağını dudağına koymuş suskunluk tanrıçasını getirmiş ve yerine koymuşlardı ama aynı gün uşakların çocukları Heykelin burnunu kırmışlardı ve komşu sıvacı burnu eskisinden iki kat daha güzel yapma işine koyulduysa da Odinsov heykeli kaldırmalarını emretmişti ve heykel kendini batıl inançlı köylü kadınları korkutacak yıllarca kaldığı buğday ambarının bir köşesinde buluvermişti. Revak'ın ön tarafı çok zaman önce sık çalılarla örtülmüştü. Her tarafı kaplamış olan yeşilliğin üzerinde yalnızca sütün başlıkları görünüyordu. İçi gün ortasında bile serin olurdu bakın. Anna Sergeyevna bir su yılanı gördüğünden beri buraya gelmeyi sevmezdi. Ama Katya sık sık gelir ve nişlerinden birinin altına konmuş olan büyük taş sırada otururdu. Serinlik ve gölgelik içinde kitap okur, çalışır ya da mutlaka herkesin bildiği gerçek anlamda bir sessizlik duygusuna ve hem etrafımızda hem de içimizde durmadan kayıp giden geniş yaşam dalgasının sessizce beklenmesinden ibaret olan güzelliğe kendini kaptırırdı. Bazarov'un geldiğinin ertesi gün Katya sevdiği bu taş sırada oturuyordu. Yanında da yine Arkady'i vardı. Arkady'i Katya'ya kendisiyle birlikte Ravak'a gelmesini rica etmişti. Yemeğe bir saat kadar kalmıştı. Çiğlerle örtülü sabahın yerine sıcak bir gün almıştı. Arkadi'nin yüzü dünkü ifadesini koruyordu. Katya kaygılı görünüyordu. Ablası çaydan hemen sonra onu çalışma odasına çağırmış ve Katya'yı hep korkutan bir biçimde ilk başta biraz sevip okşadıktan sonra Arkadi'ye karşı davranışlarında dikkatli olmasını, özellikle de Arkadi ile ıssız yerlerde görüşmekten kaçınmasını öğütlemiş. Ve sözde bu gelişmelerin teyzesi ve tüm ev halkı tarafından fark edildiğini söylemişti. Anna Sergeyevna zaten bir gün önce akşama doğru da pek iyi değildi. Katya da utanmış, sanki suçunu anlamıştı. Arkady'in teklifini kabul ederken de içinden bunun son görüşme olduğunu söylemişti. ''Katerina Sergeyevna'' dedi Arkady, mahcup bir rahatlıkla. ''Sizinle aynı evde yaşama mutluluğuna sahip olduğum günden beri ''Sizinle pek çok konuda sohbet ettim ama burada benim için önemli, henüz hiç değinmediğim bir konu var ki...'' ''Dün burada beni değiştirdiğinizi söylemiştiniz.'' diye ekledi. Katya'nın soru sorar gibi bakan gözlerine kah bakıyor, kah bakışlarını kaçırıyordu. ''Gerçekten de ben çok bakımdan değiştim. Bunu siz, bu değişikliği özellikle borçlu olduğum siz başka birinden çok daha iyi biliyorsunuz.'' ''Ben mi?'' ''Ben mi?'' dedi Katya. ''Ben artık buraya geldiğim günkü utangaç çocuk değilim.'' diye devam etti Arkadiy. ''23 yılı boşu boşuna geçirmişim. Eskisi gibi faydalı bir insan olmak, bütün gücümü gerçeğe adamak istiyorum. Ama ideallerimi artık eskiden aradığım yerlerde aramıyorum. Bu idealler çok daha yakınımda karşıma çıkıyor. Daha önce kendimi anlamıyordum. Gücümü niyetmeyeceği sorunları üstlenmiyordum.'' Gözlerim kısa bir süre önce bir duygu sayesinde açıldı. Çok açık ifade edemiyorum ama umarım beni anlıyorsunuzdur. Katya bir şey söyleyemiyordu ama Arkadi'ye bakmaktan da vazgeçmişti. ''Sanıyorum'' diye tekrar konuşmaya başladı çok daha heyecanlı bir sesle. Bu arada tepelerinde kayın ağacının yaprakları arasında bir ispinoz kaygısızca şıkayıp duruyordu. ''Sanıyorum her şerefli insanın görevi İnsanlara, yani kendisine yakın bulduğu insanlara karşı tamamen açık kalpli olmaktır. Çünkü benim, benim niyetim... Fakat güzel sözler söyleme isteği Arkadiye ihanet etti. Şaşırdı, konuşmakta zorlandı ve bir süre susmak zorunda kaldı. Katya hala gözlerini kaldırmıyordu. Galiba Arkady'in lafın sonunu nereye getireceğini anlamıyordu ve bunu bekliyordu. Öyle seziyorum ki sizi şaşırtacağım diye gücünü toplayarak tekrar konuşmaya başladı Arkadi. Bu duygu biraz, biraz sizinle ilgili. Hatırlıyor musunuz? Dün beni yeterince ciddi olmamakla suçlamıştınız diye devam etti Arkadi. Bataklığa girmiş, her adım atışta daha fazla batak, batağa gömüldüğünü hisseden ama yine de bataklığı bir an evvel geçmek umuduyla ilerlemeye çalışan bir insanın görünümüyle. Bu suçlama genç insanlara hak etmedikleri zamanlarda bile sık sık yöneltilir. Şayet benim kendime olan güvenim daha fazla olsaydı, eğer umut edebilseydim ki, söylediğiniz şeyden keşke emin olabilseydim. O anda Anna Sergeyevna'nın pürüzsüz sesi duyuldu. Arkady hemen sustu. Katya'nın ise rengi sapsarı oldu. Revakı kaplamış olan çalıların yanından bir patika geçiyordu. Anna Sergeyevna, Bazaroğlu'la birlikte bu patikada yürüyordu. Katya ve Arkadi onları göremiyorlardı ama her sözcüğü, elbise hışırtısını, hatta soluk alışlarını duyabiliyorlardı. Birkaç adım attılar ve sanki mahsus yaparmış gibi tam Revak'ın önünde durdular. İşte görüyorsunuz diye devam etti Anna Sergeyevna. Biz yanılmışız. İkimiz de artık ilk gençliğimizi yaşamıyoruz. Özellikle de ben. Biz yeterince yaşadık, yorulduk. İkimiz de akıllı insanlarız. İlk başta birbirimizle ilgilendik. Bir merak uyanmıştı. Ama sonra... Ama sonra ben işin sonunu getiremedim diye atıldı Bazarov. Biliyor musunuz? Bizim kavgamızın nedeni bu değil. Ama ne olursa olsun bizim birbirimize ihtiyacımız yokmuş. Asıl mesele bu. Bizim nasıl demeli? Pek çok benzer taraflarımız varmış. Bunu hemen anlayamadık. Aksine Arkadiy. Ona ihtiyaç duyuyor musunuz? ''Yeter Yevgeni Vasilic. Onun bana karşı kayıtsız olmadığını söylüyorsunuz. Bana da hep benden hoşlanıyormuş gibi gelmiştir.'' ''Biliyorum, teyzes yaşındayım ama onu sık sık düşünmeye başladığımı sizden saklamak istemiyorum. Bu genç ve taze duyguda bir tür güzellik var.'' ''Bu durumlarda çekicilik sözcülüğü daha çok kullanılır.'' diye onun sözünü kesti Bazarov. ''Sakin ama boğuk sesinde öfkenin kaynadığı hissediliyordu. Arkadi benden bazı şeyleri sakladı.'' Ve ne sizden ne de kız kardeşinizden hiç söz etmedi. Bu önemli bir belirtidir. O Katya ile tam bir kardeş gibidir dedi Anna Sergeyevna. Onun bu durumu hoşuma gidiyor. Gerçi belki aralarındaki bu yakınlaşmaya izin vermemem gerekirdi ama... Bunları bir abla olarak mı söylüyorsunuz dedi Bazarov sözlükleri uzata uzata. Elbette ama neden dikilip duruyoruz? Gidelim. Ne tuhaf bir konuşma bu aramızdaki değil mi? Hem ben sizinle bu şekilde konuşacağımı bekler miydim? Biliyorsunuz sizden korkuyorum ama aynı zamanda da size güveniyorum. Çünkü aslında siz çok iyi birisiniz. Birincisi hiç de iyi değilim. İkincisi ise sizin için bütün önemin kaybettim ve siz bana benim iyi biri olduğumu söylüyorsunuz. Bu ölünün başına çelenk koymakla aynı şey. Yevgen'in vasiliç elimizde değil diye söze başlamıştı Anna Sergeyevna. Ama rüzgar esti, yapraklar hışırdadı, ve onun sözlerini alıp götürdü. ''Zaten siz özgürsünüz'' dedi biraz sonra Bazarov. Daha sonrasını anlamak mümkün olmadı. Adımlar uzaklaştı, her şey susmuştu. Arkadi katıya doğru döndü. Kız aynı durumda oturuyordu. Sadece kafasını daha da aşağıya emişti. ''Katerina Sergeyevna'' dedi Arkadi titreyen bir sesle ve kollarını kenetleyerek. ''Sizi sonsuza kadar seveceğim ve sizden başka hiç kimseyi de sevmiyorum.'' bunu size söylemek düşüncesini öğrenmek ve benimle evlenmenizi rica etmek istiyordum. Çünkü ben zengin biri değilim ve her türlü fedakarlığı yapmaya da hazır olduğumu hissediyorum. Bir şey demeyecek misiniz? Bana inanmıyor musunuz? Düşüncesizce laflar ettiğimi mi düşünüyorsunuz? Ama son günleri hatırlayın. Daha geçen gün başka her şeyin, her şeyin, evet her şeyin iz bırakmadan çoktan yok olup gittiğine inanmayan siz değil miydiniz? Bana bakın bir tek söz söyleyin. Seviyorum. Sizi seviyorum. İnanın bana. Katya, Arkadiye ciddi ve pırıl pırıl gözlerle baktı ve uzun uzun düşündükten sonra hafifçe gülümseyerek ''Evet'' dedi. Arkadi oturduğu sırada yerden fırladı. ''Evet, evet'' dediniz Katerina Sergeyevna. ''Bu ne anlama geliyor? Sizi sevdiğime inandığınız anlamına mı? Ya da...'' ''Ya da sözün bitirmeye cesaret edemiyorum.'' ''Evet.'' diye tekrarladı. Katya ve Arkady. Katya'yı anlamıştı bu kez. Katya'nın büyük güzel ellerini tuttu ve heyecandan soluk soluğa bu elleri kalbinin üzerine bastırdı. Ayakta zor duruyordu ve sadece ''Katya, Katya!'' diye tekrarlıyordu. Katya ise masum gözyaşları dökmeye başladı. Döktüğü gözyaşlarına kendisi de sessiz sessiz gülüyordu. Sevdiği varlığın gözlerinde bu gözyaşlarını görmemiş bir kimse, yeryüzünde bir insanın minnettarlıktan ve utançtan eli ayağı kesilircesine mutlu olabileceğini bilemez. Ertesi gün Anna Sergeyevna sabah erkenden Bazarov'u çalışma odasına çağırmalarını emretti ve zoraki bir gülümsemeyle ona katlanmış bir mektup kağıdı uzattı. Bu Arkady'nin yazdığı mektuptu. Mektupta Anna Sergeyevna'dan kız kardeşini istiyordu. Bazarov mektuba hızla göz gezdirdi ve o anda göğsünden kopan öfkeli sevinci göstermemek için kendine hakim olmaya çalıştı. "Demek öyle," dedi Bazarov. "Oysa siz galiba daha dün onun Katerina sevgineyi kardeş sevgisiyle sevdiğini sanıyordunuz. Şimdi ne yapmak niyetindesiniz?" "Siz bana ne tavsiye edersiniz?" diye sordu Anna Sergeyevna, gülmeye devam ederek. "Evet, sanırım," diye karşılık verdi Bazarov. Hiç neşeli olmadığı ve hiç gülmek istemediği halde tıpkı Anne Sergeyevna gibi gülerek sanırım gençlere hayır duası etmek gerekir. Her bakımdan iyi bir kısmet. Kirsanov'un hali vakti yerinde. Babasının tek oğlu. Üstelik babası da iyi bir adam. Karşı çıkmayacaktır. Odinsova odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Yüzü bir kızarıyor bir sararıyordu. Böyle mi düşünüyorsunuz dedi. Eh ne yapalım ben de hiçbir engel görmüyorum. Katya için sevinçliyim. Arkady'i Nikola için içinde. Babasının cevabını bekleyeceğim elbette. Arkadiyi ona göndereceğim. Ama işte bakın, dün akşam size ikimiz de artık yaşlı insanlarız dediğimde haklı olduğum anlaşılıyor. Nasıl da hiçbir şey göremedim, bu beni nasıl şaşırtıyor. Anna Sergeyevna tekrar gülmeye başladı ve hemen yüzünü döndü. Şimdiki gençler pek kurnaz oldular dedi. Bazarov da gülmeye başladı. ''Hoşça kalın.'' diye tekrar konuşmaya başladı kısa bir sessizlikten sonra. ''Dilerim bu işi en hoş biçimde bitirirsiniz. Ben de uzaktan sevinirim.'' Odinsova birden ona doğru döndü. ''Yoksa gidiyor musunuz? Neden kalmıyorsunuz artık? Kalın. Sizinle konuşmak eğlenceli oluyor. Tıpkı bir uçurumun kenarında yürür gibi. Önce ürküyorsun ama daha sonra nereden geldiği belli olmayan bir cesaret buluyorsun. Kalın.'' ''Teklifinize teşekkür ederim Anna Sergeyevna.'' ''Konuşma konusundaki yeteneklerimle ilgili hoş düşüncenize de. Ama benim için yabancı olan bir ortamda çok çok uzun süre kaldığımı düşünüyorum. Uçan balıklar bir vakit havada durabilirler ama kısa süre sonra suya düşmek zorundadırlar. İzin verin de kendi ortamıma düşeyim artık.'' Odinsova Bazarov'a baktı. Solgun yüzüne acı bir gülümseme kaplamıştı. ''Bu adam beni sevdi diye düşündü Annasargevna ve ona karşı içinde bir acıma hissetti.'' Candan bir tavırla Bazarov'a elini uzattı. Bazarov da onu anlamıştı. Hayır dedi ve geri çekildi. Ben yoksul bir adamım ama şimdiye kadar hiç sadaka almadım. Hoşçakalın efendim, Tanrı size sağlık versin. İnanıyorum ki son kez görüşmüyoruz dedi Anna Sergeyevna elinde olmayan bir hareketle. Dünyada neler olmaz ki diye cevap verdi Bazarov, eğilerek selam verdi ve çıktı. Demek kendine bir yuva kurmaya karar verdin ha dedi Bazarov. Aynı gün arka diye yere çömelmiş çantasını hazırlarken. Ee ne yapalım? İyi iş. Yalnız boşu boşuna kurnazlık ettin. Ben senden bambaşka bir davranış beklerdim. Ya da bu durum seni de şaşırtmıştır belki. Ne dersin? Doğrusu senden ayrıldığımda ben de bunu beklemiyordum diye cevap verdi arka di. Ama sen de neden kurnazlık ediyor ve iyi iş diyorsun? Sanki ben senin evlilik hakkında ne düşündüğünü bilmiyor muyum? Ah sevgili dostum dedi bazaro. ''Neler söylüyorsun, ne yaptığımı görüyorsun. Çantamda boş yer kalmış ve ben oraya kuru ot koyacağım. Hayat çantamızda da aynı şey söz konusudur. İçini neyle doldurursak dolduralım yeter ki boşluk kalmasın.'' ''Kızma lütfen. Hatırlarsan Katerina Sergeyevna hakkında ne düşündüğümü biliyorsun zaten. Başka bir küçük hanım sırf akıllıca iç geçiriyor diye adı akıllıya çıkar. Seninki ise kendini tutuyor.'' Hem öyle bir tutuyor ki seni davucunun içine alacak. Zaten de öyle olması gerekir. Çantanın kapağını kapattı ve yerden kaldırdı. Şimdi sana bir kere daha elveda diyorum. Çünkü kendini kandıracak bir şey yok. Biz ebediyen ayrılıyoruz. Bunu sen de hissediyorsun. Akıllıca davrandın. Sen bizim acılarla dolu, buruk, serseri yaşamamız için yaratılmamışsın. Sen de ne atılgamlık ne öfke var. Ama gençlere has cesaret bir de coşku var. Bu bizim işimize yaramaz. zaten kardeşiniz soylu bir uzlaşmadan ya da soylu bir öfkeden öteye gidemez. Bunlar ise boş şeylerdir. Örneğin sizler dövüşmezsiniz ve kendinizi birer koç yiğit sanırsınız. Oysa biz dövüşmek istiyoruz. Ne yapalım? Bizim tozumuz senin gözünü yakar. Bizim çamurumuz senin üstünü başını kirletir. Sen de bizim boyumuza yetişemedin. Elinde olmadan kendine hayranlık duyuyorsun. Kendi kendine küfretmek hoşuna gidiyor. Bize ise bunlar sıkıcı geliyor. Bizim elimize başkalarını ver. Bizim başkalarını yok etmemiz lazım. Sen iyi bir çocuksun ama yine de yumuşak huylu. Liberal bir beyzadesin. Babamın dediği gibi. Benimle ebediyen vedalaşıyorsun yevgeniyi dedi Arkadiy Kederle. Benim için söyleyecek başka sözün yok mu? Bazarov ensesini kaşadı. Var Arkadiy. Başka sözlerim de var ama onları söylemeyeceğim. Çünkü bunlar romantizm dolu, iğrenç şeyler. Bir an evlen. Yuvanı kur. çok çocuk yap. Çok çok çocuk yap. Akıllı çocuklar olacaklar. Çünkü seninle benim gibi değil. Zamanında doğacaklar. Ha görüyorum ki atlar hazır. Gitme zamanı. Herkese vedalaştım. Ee, Kucaklaşalım mı? Ne dersin? Arkadi eski akıl hocası ve arkadaşının boynuna atıldı ve gözlerinden yaşlar boşandı. İşte gençlik bu demektir dedi Bazarov sakin sakin. Ama ben Katerina sevgiye neden umutluyum. Bak görürsün seni nasıl teselli edecek. Elveda kardeşim dedi Arkadiye. Arabaya bindikten sonra ve at ahırının çatısına konmuş bir çift kargayı göstererek ekledi. Bak işte şunları incele. Ne demek istiyorsun diye sordu Arkadi. Nasıl? Tabiat tarihi konusunda o kadar kötü müsün? Yoksa karganın en saygın ailesine en düşkün kuş olduğunu unuttun mu? İşte sana bir örnek. Hoşça, hoşça kalın sinyor. Araba zandır zangırdamaya başladı ve hareket etti. Bazarov doğru söylemişti. Arkadi akşam Katya ile konuşurken akıl hocasını tamamen unutmuştu. Artık Katya'nın etkisi altına girmeye başlıyordu ve Katya bunu hissediyor ve şaşırmıyordu. Arkadi, ertesi gün Marino'ya, Nikolay Petrovic'e gitmek zorundaydı. Anna Sergeyevna gençleri sıkmak istemiyordu ve sadece terbiye gereği olarak onları çok uzun süre yalnız bırakmıyordu. Gelecekteki nikah haberinin haberinin ağlamaklı bir öfkeye düşürdüğü prensesi anlayış göstererek oradan uzaklaşmıştı. Anna Sergeyevna ilk başta korkuyordu. Onların mutluluğunu görmek biraz ağırına gidecekmiş gibi geliyordu ama tam tersi çıktı. Bu mutluluğu görmek, ağrına gitmediği gibi onu oyalıyor ve hem de duygulandırıyordu. Anna Sergeyevna buna hem seviniyor hem de üzülüyordu. Anlaşılan bazar o haklı diye düşünüyordu. Merak yalnızca merak, huzura duyduğum sevgi ve bencillik. Çocuklar dedi yüksek sesle, aşk yapmacık bir duygu mudur? Ama ne katya ne de arka, diye onu anladı. Ondan kaçıyorlardı. İstemeden duydukları konuşma akıllarından çıkmıyordu. Bununla birlikte Anna Sergeyevna kısa zamanda içlerini rahatlattı. Bu onun için zor olmadı çünkü kendisi de rahatlamıştı. İhtiyar Bazarovlar oğullarının ani gelişine onu hiç beklemedikleri için çok sevindiler. Arina Vilasyevna öyle bir telaşa kapıldı ve evde koşuşturmaya başladı ki Vasili İvanoviç onu kekliğe benzetti. Bluzunun kuyruğa benzeyen kısa eteği ona sahiden de kuş görünümü veriyordu. Vasili İvanoviç ise sadece homurdanıyor ve piposunun kehribar ucunu yandan ısırıyor, bir yandan da parmaklarıyla piponun boynunu yakalamış, sanki iyice vidalanıp vidalanmadığını denermiş gibi kafasını çeviriyordu. Ve birden geniş ağzını açarak hiç gürültü çıkarmadan kahkahalar atıyordu. ''Sana topu topu altı hafta için gel dedim, ihtiyar.'' dedi Bazarov babasına. ''Çalışmak istiyorum, lütfen beni rahatsız etme.'' ''Suratımı bile unutacaksın, sana nasıl engel olabilirim ki?'' diye karşılık verdi Vasili Ivanovich. Sözünü de tuttu. Oğlunu önceki gibi çalışma odasına yerleştirdikten sonra sadece kendisi ondan saklanmakla kalmadı, karısını da her türlü lüzumsuz şefkat gösterilerinden alıkoydu. ''Anacığım, biz.'' diyordu karısına. ''Yeniushan'ın ilk gelişinde onu birazcık bıktırdık. Artık daha akıllı olalım.'' Arina Vilesiavna kocasının sözünü dinliyordu ama bundan pek bir kazancı olmuyordu. Çünkü oğlunu yalnızca sofrada görüyordu ve onunla konuşmaktan kesinlikle çekiniyordu. ''Yeniushan'a'' diyecek oluyordu ama oğlu daha bakmaya fırsat bulamadan küçük torbasının ipleriyle oynamaya başlıyor ve ''Yok bir şey, yok bir şey, ben öylesine seslendim.'' diye mırıldanıyordu. Sonra Vasili İvanoviç'in yanına gidiyor ve elini yanağına dayayarak ''Canım bugün öğlene yeni yüşe ne istiyormuş, lahana çorbası mı yoksa pancar çorbası mı bir öğreni versen?'' diyordu. ''Sen kendin niye sormalın?'' Yabıktırırsam, Bununla birlikte Bazarov kısa süre sonra kendini odaya kapatmaktan vazgeçti. Çalışma humması geçmişti ve yerini üzüntülü bir can sıkıntısıyla belirsiz bir huzursuzluk kaplamıştı. Bütün hareketlerinde tuhaf bir yorgunluk fark ediliyordu. Sert ve hızlı yürüyüşü bile değişmişti. Tek başına dolaşmaktan vazgeçmiş ve arkadaş aramaya başlamıştı. Oturma odasında çay içiyor, Vasily Ivanoviç ile bostanda dolaşıyor ve onunla birlikte sessiz sedasız pipo tüttürüyordu. Bir keresinde peder Alexei sordu. Vasily Ivanovich ilk başta bu değişikliğe sevinmişti ama sevinci sürekli olmadı. Yeni üşe beni kahrediyor diye gizlice karısına dert yanıyordu. Bir şeyden memnun olmasa ya da kızsa, neyse ama kederli ve sıkıntılı olması çok kötü. Hep susuyor, keşke ikimize de küfretse. Zayıflıyor, yüzünün rengi de iyi değil. Tanrım, Tanrım diye fısıldıyordu kadıncağız. Boynuna bir muska taksaydım keşke ama izin vermez ki. Vasily Ivanoviç birkaç defa çok dikkatli bir şekilde Bazarov'a çalışmaları hakkında sağlığı hakkında ve Arkadi ile ilgili sorular sormaya çalıştı. Ama Bazarov ona isteksiz ve ilgisiz bir tavırla cevap verdi. Bir keresinde babasının konuşma sırasında ağzından bir şeyler almaya çalıştığını fark edip, ona sıkıntılı bir şekilde, ''Ne o öyle, hep etrafımda parmaklarının ucuna basıyormuş gibi dolaşıyorsun. Bu davranışın öncekinden de kötü.'' dedi. ''Tamam, tamam, bir şey demedim.'' dedi hemen zavallı Vasily Ivanovich. Politik lafatmaları da fayda vermedi. Bir gün köylülerin özgürlüklerine kavuşacakları konusunda kalkınma konusunda konuşmaya başladıktan sonra oğlunda ilgi uyandırmaya çalıştı. Ama o kayıtsız bir şekilde dün Çitin yanından geçerken buralı köylü çocukların eski bir şarkının yerine "Günü geliyor, kalbim aşkı hissediyor" diye avaz avaz bağırdıklarını işittim. Al işte sana kalkınma diye mırıldandı. Bazarov bazen köye gidiyordu. Ve alışkanlığı üzere alay ederek köylülerden biriyle sohbete başlıyordu. Haydi bakalım'' diyordu köylüye. ''Bana hayatla ilgili düşüncelerini anlat birader. Rusya'nın bütün gücünün ve geleceğinin siz köylülerde olduğunu, tarihteki yeni dönemin sizinle başlayacağını söylüyorlar. Siz bize gerçek dili ve yasaları verecekmişsiniz.'' Köylü ya yeah, hiç cevap vermiyordu, yana şuna benzer sözler söylüyordu. ''Biz yapabiliriz. Hem de çünkü...'' ''Demek ki, bize nasip olan, aşağı yukarı, kader.'' ''Bana sizin dünyanızdan bahsettiği onun lafını kesiyordu Bazarov. ''Bu dünyada üç balığın üzerinde mi duruyor?'' ''O senin dediğin yeryüzüdür beyim.'' diye açıklıyordu köylü, yatıştırıcı bir tavırla ve iyi yürekli bir babanın yumuşak sesiyle. ''O üç balığın üzerinde durur, bizim dünyamızın karşısında ise beylerin emri vardır.'' ''Bildiğin gibi.'' ''Çünkü sizler bizim babalarımızsınız.'' Bey ne kadar sert ceza verirse köylü onu o kadar çok sever. Bazarov bir keresinde buna benzer bir konuşmayı dinledikten sonra nefretle omuzlarını siltmiş ve geri dönüp gitmiş, köylü ise evinin yolunu tutmuştu. Onun Bazarov'la konuşma sırasında orada olan orta yaşlı ve asuk suratlı başka bir köylü uzaktan evinin eşiğinden seslenerek ''Ne söyledi?'' diye sordu ''Borcu mu var yoksa?'' ''Ne borcu derim diye cevap verdi köylü. Sesinde eski babacan yumuşaklıktan iz bile kalmamıştı. Tam tersine ilgisiz bir sertlik duyuluyordu. Öylesine lafladık işte. ''Canın konuşmak istemiş belli. bilirsin beyzade, o ne anlayacak ki?'' ''Nereden anlasın?'' diye karşılık verdi öteki köylü ve şapkalarını silkip kuşaklarını düzelttikten sonra kendi işlerinden güçlerinden konuşmaya koyuldular. ''Heyhat!'' nefretli omuz silken, Köylülerle konuşmayı iyi bildiğini söyleyen, kendine güvenen Bazarov, köylülerin gözünde yine de bir çeşit soytarıdan farkı olmadığını tahmin bile edemezdi. Bununla birlikte sonunda kendisine bir uğraş buldu. Bir gün Vasili Ivanoviç onun yanında bir köylünün yaralı bacağını sarıyordu. Ama ihtiyarın eli titriyordu ve sargılarla baş edemiyordu. Oğlu ona yardım etti ve o günden sonra muayenelerinde yardımcı olmaya başladı. Bu arada kendi tavsiye ettiği tedavi yöntemleriyle de onları hemen uygulamaya başlayan babasıyla da alay etmekten geri kalmıyordu. Ama Bazarov'un alayları Vasily Ivanoviç'i zerre kadar üzmüyordu. Hatta bu alaylar içini rahatlatıyordu. Yağlanmış röpteşen brını karın kısmından iki parmağıyla tutarak ve pipo çekerek Bazarov keyifle dinliyor ve onun davranışları ne kadar öfkeli olursa bakın ben mutlu bir babayım demek istercesine kapkara dişlerini göstere göstere çok içten kahkahalar atıyordu. Hatta bazen bu anlamsız ya da saçma davranışları kendisi de yapıyordu. Örneğin birkaç gün boyunca hiç ilgisi yokken ne berbat deyip durmuştu. Bunu yapmasının tek nedeni oğlunun onun sabah ayinine gittiğini öğrendikten sonra bu ifadeyi kullanmış olmasıydı. Tanrı'ya şükür içine kapanmaktan vazgeçti diyor diye fısıldıyordu karısına. Bugün beni öyle bir azarladı ki, şaşarsın. Aslında böyle bir yardımcıya sahip olmak düşüncesi onu heyecanlandırıyor ve gururlandırıyordu. Evet, evet diyordu sırtında bir erkek çocuğu ve başında boynuz gibi şapkası olan bir köylü kadına. içinde kurşun suya bulanan bir şişe ya da bir merhem kavanozu verirken. Yatıp kalkıp tamdırıya şükretmen lazım hanım. Neyse ki oğlum bende misafir kalıyor.'' ''En bilimsel ve en yeni yöntemle seni şimdi iyileştirir anladın mı?'' ''Fransızların imparatoru Napolya'nın bile iyi böyle iyi doktoru yoktur.'' ''Ağrılarının azdığından, Sızlanmak için buraya gelmiş olan kadın ise sadece eğilip elini koynuna soktu ve bir beze sarılmış dört tane yumurta çıkardı. Bazarov bir kere de köy köy dolaşıp kumaş satan bir seyyar satıcının dişini çekmişti. Bu basbaya bir dişti. Ancak Vasili İvanoviç onu ender bulunan bir şeymiş gibi sakladı ve Peder Aleksey'e gösterirken durmadan şöyle diyordu. ''Şu köklerine bakın, Yevgeni'de de ne kuvvet varmış, kumasçı öyle bir havaya fırladı ki, bana öyle geliyor meşe ağacı bile kökleriyle birlikte havaya uçardı.'' ''Övgeye değermiş doğrusu.'' dedi Peder Alexey, ''Ne diyeceğini, kendinden geçmiş ihtiyardan nasıl kurtulacağını bilemeyerek.'' Bir gün komşu köyden bir köylü tifi olan kardeşini Vasili Ivanoviç’e getirdi. Bir saman demetinin üzerinde yüzü koyun yatan talihsiz adam ölmek üzereydi. Vücudunu koyu renk lekeler kaplamıştı. Bilincini kaybedeli çok olmuştu. Vasili Ivanoviç daha önce hiç kimsenin tıbbın yardımına başvurmaya akıl etmemiş olmasına üzüldüğünü söylemiş ve kurtulma olasılığı olmadığını açıklamıştı. Gerçekten de zavallı köylü kardeşini eve kadar götürememiş, Adamcağız arabada ölmüştü. Üç gün kadar sonra Bazarov babasının odasına girdi ve cehennem taşı olup olmadığını sordu. ''Var, ne yapacaksın?'' ''Lazım, yarayı yakacağım.'' ''Kimin yarasını?'' ''Kendi yaramı. ''Nasıl, kendinin mi?'' ''Neden, hangi yaraymış bu, nerede?'' ''İşte şurada, parmağımda. Bugün hani şu tifolu hastanın geldiği köye gitmiştim. Nedense adama otopsi yapmaya hazırlanıyorlardı.'' Ben de epeydir bu konuda çalışmamıştım. Eee? Eysi kasaba doktorundan rica ettim sonra da elimi kestim. Vasili İvanoviç birden sapsarı oldu ve bir kelime bile söylemeden çalışma odasına koşup elinde bir parça dehennem, cehennem taşıyla hemen geri göndü. Bazar Bazarov taşı alıp gitmek istiyordu. Tanrı aşkına dedi Vasili İvanoviç izin ver de ben yapayım. Bazarov gülümsedi. Amma da heveslisin ha. Şaka yapma lütfen göster bakayım parmağını. Yara büyük değilmiş. Acıyor mu? Daha kuvvetli bastır. Acımıyor. Vasili Ivanovich durdu. Ne dersin Yevgeni? Demille dağlasak daha iyi olmaz mı? Bunu daha önce yapmak gerekirdi. Artık cehennem taşına bile gerek yok ya. Eğer mikrop kaptıysam artık çok geç. Nasıl? Çok geç diyebildi Vasili Ivanovich güçlükle. Tabii ya. 4 saatten fazla zaman geçti aradan. Vasili Ivanovich yarayı biraz daha yaktı. Kasaba doktorunda cehennem taşı yok muydu? Yoktu. ''Nasıl olur aman tanrım, bir hekim bu kadar gerekli bir şey nasıl bulundurmaz? Sen de bir de onun görseydin.'' dedi Bazarov ve dışarı çıktı. Akşama kadar ve ertesi gün boyunca Vasily Ivanovich oğlunun odasına girmek için her türlü bahaneye başvurdu. Ve ona sadece yarısını hatırlatmamakla kalmadığı gibi, çok çeşitli konulardan bahsetmeye çalıştıysa da oğlunun gözlerine öyle ısrarla bakıyor ve onu öyle endişeyle gözlüyordu ki sonunda Bazarov'un sabrı taştı ve babasını oradan gitmekle tehdit etti. Vasily Ivanoviç artık telaşlanmayacağına söz verdi. Pek tabii ki olan biteni sakladığı Arina Vlasievna Dada ona neden uymadığını, uyumadığını, neden böyle davrandığını sorup duruyordu. Oğlunun gizliden gizliye incelediği yüzünün görünüşü pek hoşuna gitmediği halde iki gün kendini tuttu. Ama üçüncü gün öğleden sonra artık dayanamadı. Bazarov başı önde oturuyordu ve yemeklerini bile dokunmamıştı. ''Neden yemiyorsun Yevgeniy diye sordu yüzüne en kaygısız ifadesini vererek. ''Yemek çok güzel bence.'' ''Canım istemiyor. Ondan yemiyorum.'' ''İştahım mı yok? Başın nasıl?'' diye ekledi ürkek bir sesle. ''Ağrıyor mu?'' ''Ağrıyor. Neden ağrımasın?'' Arina Vilesyevna doğruldu ve dikkat kesildi. ''Sinirlenme lütfen Yevgeni'' diye devam etti Vasily Ivanoviç. ''İzin verir misiniz? Nabzınıza bakayım.'' Bazarov doğruldu. ''Nabzıma bakmadan ben sana söyleyeyim. Ateşim var.'' ''Titreme de var mı?'' ''Titreme de var. Gidip yatacağım. Bana ıhlamur gönderin. Üşütmüş olmalıyım.'' ''Öyle besbelli. Gece nasıl öksürdüğünü işittim.'' dedi Arina Vilesyevna. Üşütmüşüm diye tekrarladı Bazarov ve uzaklaştı. Arina Vilesievna ıhlamur çiçeği kaynatmakla uğraşırken Vasily Ivanoviç de yan odaya girmiş ve sessizce saçlarını yolmaya başlamıştı. Bazarov o gün hiç kalkmadı ve bütün geceyi ağır, yarı baygın bir sayıklama halinde geçirdi. Sabahın birinde gözlerini güçlükle araladığında tepesinde lamba ışığında babasının bembeyaz suratını gördü ve ona gitmesini söyledi. Adamcağız razı oldu ama ayakların ucuna basarak hemen geri geldi. Dolabın yarı kapaklı kapaklarının arkasından gözünü ayırmadan oğluna baktı. Arina Vilesyevna da yatmıyordu ve çalışma odasının kapısını birazcık aralayarak de bir üşanın soluğunu dinlemeye ve Vasily Ivanovich'e bakmaya geliyordu. Kocasının sadece hareketsiz, kamburlaşmış sırtını görebiliyordu ama bu bile ona bir parça rahatlık veriyordu. Sabahleyin Bazarov ayağa kalkmaya çalıştı. Başı döndü. Burnundan kan geldi, tekrar yattı. Vasily Ivanovich hiçbir şey söylemeden ona hizmet ediyordu. Arina Vilesyevna yanına girdi ve kendini nasıl hissettiğini sordu. Bazarov daha iyi diye cevap verdi ve duvara doğru döndü. Vasily Ivanovich karısına iki elini birden salladı. Kadıncağız zağlamamak için dudaklarını ısırdı ve dışarı çıktı. Evdeki her şey birden kararmıştı sanki. Bütün yüzler uzamış, garip bir sessizlik ortaya çıkmıştı. Gürültücü bir horozu avludan alıp köye götürmüşlerdi. Hayvancağız neden böyle yaptıklarını uzun süre anlayamamıştı. Bazarov kafasını duvara dönerek yatmaya devam ediyordu. Vasily İvanoviç ona çeşitli sorular sormaya çalışıyordu ama bu sorular Bazarov'u yoruyordu ve ihtiyar adam yalnızca arada sırada parmaklarını çıdırtatarak koltuğunda hiç kımıldamadan oturuyordu. Birkaç dakikalığına bahçeye çıkıyordu. Orada put gibi sanki anlatılmaz bir şaşkınlığa düşmüş biri gibi dikiliyordu ve karısının sorularından kaçmaya çalışarak tekrar oğlunun yanına dönüyordu. Kadıncağız nihayet onu kolundan yakaladı ve tir tir titreyerek neredeyse tehdit edercesine ''Nesi var? Söyle!'' dedi. O anda kendine geldi ve karısının bu sorusuna karşılık olarak kendini gülümsemeye zorladı. Ama kendisini de korkutacak bir şey oldu ve dudaklarından gülümseme yerine bir kahkaha döküldü. Sabahtan doktora adam yolladı. Kızmasın diye de bunu oğluna haber vermeye gerekli gördü. Bazarov birden divanda döndü. Babasına büyük bir dikkatle ve donuk donuk bakıp içecek bir şey istedi. Vasily Ivanovich ona su verdi ve bu arada da hallını yokladı. Alev alev yanıyordu. İhtiyar diye konuşmaya başladı Bazarov kısık ve ağır bir sesle. ''Benim işim kötü, mikrop kapmışım ve sen birkaç gün sonra beni gömeceksin.'' Vasili İvanoviç sendeledi. Sanki biri bacaklarına bir darbe indirmişti. Yevgeniy diye mırıldandı. ''Ne diyorsun sen? Tanrı seni korusun. Sen üşüttün.'' ''Yeter'' diye acele etmeden babasının sözünü kesti Bazarov. ''Bir doktora böyle konuşmak yakışmaz. Hastalığın bütün belirtileri var. Sen de biliyorsun.'' ''Hastalığın belirtileri...'' ''Nerede ki Evgeni, lütfen.'' ''Bunlar ne peki?'' dedi Bazarov ve gömleğinin kolunu kaldırıp uğursuz kırmızı lekeleri babasına gösterdi. Vasily Ivanoviç irkildi ve korkudan buz kesti. ''Diyelim ki'' dedi sonunda ''Diyelim ki eğer eğer hastalığı kapmış olsam bile...'' ''Dipiye mi?'' diye fısıldadı oğlu. ''Ha evet, epidemi gibi.'' Piyemi diye tekrarladı Bazarov sert ve açık bir şekilde. Notlarını unuttun mu yoksa? Tamam tamam nasıl istersen öyle olsun. Yine de biz seni iyileştireceğiz. Geçmiş olsun ama mesele bu değil. Bu kadar çabuk öleceğimi beklemiyordum. Bu doğrusunu söylemek gerekirse çok kötü bir rastlantı. Annemle ikiniz dini bütünlüğünüzden faydalanmalısınız. İşte sizi bunu sınamak için bir fırsat. Biraz daha su içti. Senden bir şey rica etmek istiyorum. Daha aklım başımdayken. Yarın ya da öbür gün sen de biliyorsun ya beynim istifasını verecek, şimdi bile açık ifade edebileceğimden tam olarak emin değilim. Yattığım sürece bana hep etrafımda kızıl köpekler koşuyormuş gibi geliyordu. Sen de tepeme dikilmiş çulluğa bakar gibi bakıyordun. Sanki sarhoş gibiydin beni anlıyor musun? Rica ederim Yevgen'i. Son derece düzgün konuşuyorsun. Daha iyi ya Doktor için adam yolladığını söylemiştin. Bununla kendini avutmuş olacaksın. Beni davut. Bir adam gönder. Şeye. Arkady Nikoloyevich'e diye atıldı ihtiyar. Kimmiş bu Arkady Nikolayevich? dedi Bazarov düşünceye dalmış gibi. Ah evet şu yavru kuş. Hayır ona dokunma. Kargaya döndü şimdi o. Şaşırma bu sayıklama değil daha. Adamı Anna Sergeyevna sova'ya göndereceksin. Orada bu isimde bir toprak sahibi kadını var. Tanıyor musun? Yevgeni Bazarov selam gönderdi. Ölüyor diyecek. Bunu yapar mısın? Yaparım. Yalnız şu ölüm işi nasıl olur Yevgeni? Düşün bir kere. O zaman adalet nerede kaldı? Bunu ben bilmem. Sen yalnız adam yolla. Hemen yollayacağım. Bir de mektup yazacağım. Hayır ne gerek var? Selam yolladı de. Başka bir şeye gerek yok. Ben de yine köpeklerime döneyim. Ne tuhaf. ''Ölüm düşüncesini durdurmak istiyorum ama hiçbir şey olmuyor. Bir leke görüyorum başka bir şey yok.'' Tekrar ağır ağır duvara doğru döndü. Vasili Ivanovich ise çalışma odasından çıktı ve karısının yatak odasına kadar gidip ikonaların önünde dizlerin üstüne çöktü. Doğa et Arina, dua et.'' diye inledi. ''Oğlumuz ölüyor.'' Yanında cehennem taşı bulunmayan şu kasaba doktoru geldi ve hastayı muayene ettikten sonra bekleme yöntemini izlemeyi tavsiye etti. Bu arada da birkaç sözcükle iyileşme olasılığından söz etti. ''Siz benim durumumdaki insanların öbür dünyayı boylamadıklarını gördünüz mü?'' diye sordu Bazarov ve aniden divanın yanında duran ağır masanın ayağını yakalayıp sarstı ve yerinden oynattı. ''Kuvvetse kes, kuvvet'' dedi. ''Kuvvetim hala yerinde ama öleceğim. Yaşlı biri hiç değilse hayata olan aşıkanlığını kaybetmiştir. Ya ben, hadi gel de ölümü inkar etmeye çalış. O seni inkar eder ve tamam.'' Kim ağlıyor orada diye ekledi biraz bekleyerek. Annem mi? Zavallıcık. O harika pancar çorbasını şimdi kime yedirecek? Ah sen Vasili Ivanovich, Sen de ağlıyorsun galiba. Ne yapalım? Eğer Hristiyanlık yardım etmiyorsa filozof ol. Stoğcı ol. Zaten filozof olmakla övünmez miydin? Ne de filozofum ya diye bağırdı Vasili Ivanovich ve gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Her geçen saat Bazarov daha da kötüleşiyordu. Hastalık cerrahi zehirlenmelerde genellikle görüldüğü gibi hızlı bir seyir almıştı. Henüz hafızasını kaybetmemişti ve kendisine söylenenleri anlıyordu. Hala mücadele ediyordu. Sayıklamak istemiyorum diye fısıldadı yumruklarını sıkarak. Ne saçmalık. Ve birden, hadi söyle bakalım, sekizden on çıkarsa kaç kalır dedi. Vasili İonovic deli gibi dolaşıyordu. Kah bu ilacı, Kah öbürünü tavsiye ediyor ve oğlunun ayaklarını örtemekten başka bir şey yapmıyordu. Soğuk çarşafa mı sarsak, kusturucu mu versek, midesine hardal yakısı mı koysak, kan mı alsak diyordu gergin bir halde. Kalması için yalvardığı doktor onun her dediğini onaylıyor, hastaya limonata içiriyordu. Kendisi için de kah pipo, kah kuvvetlendirici ısıtıcı yani vodka istiyordu. Arina Vilesyevna kapının yanında alçak bir sırada oturuyor ve sadece arada bir dua etmeye gidiyordu. Birkaç gün önce tuvalet aynası elinden kaymış ve kırılmıştı. Bunu her zaman kötü bir işaret olarak görürdü. Anfisushka da ona hiçbir şey diyemiyordu. Odin Odinsova'ya gitmişti. Bazarov geceyi kötü geçirdi. Yüksek ateş ona rahat vermiyordu. Sabaha karşı durumu hafifledi. Arina Vilesyevna'dan saçlarını taramasını rica etti. Onun elini öptü ve iki yudum çay içti. Vasili Ivanovich birazcık canlanmıştı. Tanrı'ya şükür dedi. Kriz geldi, kriz geçti. Neler de düşünüyorsun Bazarov? Bir söz, ne demektir? Bu sözü buldu. Kriz dedi ve kendini avuttu. Şaşırtıcı iç. İnsanoğlu hala sözcükleri inanıyor. Örneğin ona aptal deseler ve dövmeseler üzülür. Akıllı deseler ve para vermeseler memnun olur. Bazarov'un önceki çıkışlarını hatırlatan bu kısa konuşması Vasily Ivanoviç'i çok duygulandırmıştı. ''Bravo, çok güzel söyledin, çok güzel.'' diye haykırdı, alkışlıyormuş gibi görünerek. Bazarov kederli kederli gülümsedi. ''Sence?'' dedi, ''Kriz geçti mi, yoksa yeni mi başladı?'' ''Daha iyisin, görüyorum, bu da beni sevindiriyor.'' diye cevap verdi Vasily Ivanoviç. ''İyi o zaman, sevinmek her zaman kötü değildir. Hani şu bayana, hatırlıyor musun? Gönderdin mi?'' Gönderdim. Nasıl göndermem? İyiye doğru değişiklik uzun sürmedi. Nöbetler tekrar başladı. Vasili Ivanovich Bazarov'un yanında oturuyordu. Özel bir acı ihtiyar adamı pençesine almış gibiydi. Birkaç defa konuşmaya çalıştı ama yapamadı. Yevgeni dedi sonunda. "Oğlum, sevgili oğlum, yavrum." Onun bu alışılmadık seslenişi Bazarov'u etkiledi başını birazcık çevirdi ve onu dalgınlığa iten yükün altından kurtulmaya çabalayarak ''Ne var babacığım?'' dedi. ''Yevgeniy'' diye devam etti Vasily Ivanovich ve Bazarov gözlerini açmadığı ve onu göremediği halde önünde diz çöktü. ''Yevgeniy, şimdi daha iyisin. İnşallah iyileşeceksin. Ama bu zamanı kullan, annenle beni memnun et, Hristiyanlık görevini yerine getir.'' ''Bunu sana söylemek benim için ne kadar korkunç bir şey ama daha korkuncu ölümün de ötesi. Yevgeni, düşün nasıl olur?'' İhtiyarın sesi kesildi. Oğlunun yüzünde ise gözleri kapalığı yapmaya devam ettiği halde tuhaf bir şey kayıp gitti. ''Eğer seni memnun edecekse reddetmem.'' diye mırıldandı sonunda. ''Ama bana öyle geliyor ki henüz acele edecek bir şey yok. Kendin de söylüyorsun ya.'' ''Daha iyiymişim.'' ''Daha iyisin Yevgeni, daha iyi ama kim bilir her şey Tanrı'nın buyruğuna bağlı. Sen görevini yerine getirsen.'' ''Hayır bekleyeceğim.'' diye babasının sözünü kesti Bazarov. ''Seninle aynı fikirdeyim, kriz yeni başladı ama eğer seninle ben yanılmışsak... e eh, ne yapalım bilincini kaybetmiş olanları da kutsarlar.'' ''Lütfen Yevgeni.'' ''Bekleyeceğim, şimdi uyumak istiyorum beni rahatsız etme.'' Ve kafasını aynı yere koydu. İhtiyar adam ayağa kalktı, koltuğa oturdu ve çenesini tutup parmaklarını ısırmaya başladı. Köyün sessizliği içinde özellikle dikkati çeken yaylı arabanın tıkırtısı birden ihtiyarın kulağına geldi. Hafif tekerlek sesleri gittikçe yaklaşıyordu. İşte artık atların homurtuları da duyuluyordu. Vasili Ivanovich yerinden fırladı ve pencereye koştu. İki kişilik dört at koşulmuş bir araba evinin avlusuna giriyordu. Ne anlama geldiğini kendisi de bilmeksizin sevinç içinde kapıya çıktı. Üniformalı bir uşak arabanın kapısını açıyordu. Başı siyah ile örtülü, siyah mantolu bir hanımefendi arabadan iniyordu. ''Ben Odinsova'' dedi kadın. ''Yevgeni Vasilievich yaşıyor mu? Siz babası mısınız? Yanımda doktor getirdim.'' ''İyilik meleği'' diye bağırdı Vasili Ivanovich ve kadının elini tutup kuvvetle dudaklarına bastırdı. Bu sırada anne Sevgiyevna'nın getirdiği suratından Alman olduğu anlaşılan gözlüklü, kısa boylu doktor acele etmeden arabadan iniyordu. ''Henüz sağ, henüz hayatta, benim Yevgenim, hem artık kurtulacak, hanım hanım gökten bir melek geldi bize.'' ''Ne oluyor tanrım?'' diye mırıldandı ihtiyar kadıncağız. Oturma odasından fırlayarak ve hiçbir şey anlamadan girişte Anna Sergeyevna'nın ayaklarının dibine yığılarak aklını kaçırmış gibi kadının elbisesini öpmeye başladı. ''Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?'' diye tekrarlayıp duruyordu Anna Sergeyevna ama Arina Vilesyevna onu duymuyordu. Vasili Ivanovich ise sadece ''Melek, melek'' diyordu. ''Hasta nerede?'' dedi nihayet doktor biraz öfkelenerek. Vasili Ivanovich birden kendini topladı. ''Burada, burada, lütfen arkamdan gelin.'' diye ekledi eski bildiklerini anımsayarak. ''A'' dedi, Alman ve yüzüne ekşişterek güldü. Vasily Ivanoviç onu çalışma odasına götürdü. ''Anna Sergeyevna Odinsova doktor getirmiş.'' dedi, oğlunun kulağına eğilerek. ''Kendisi de burada.'' Bazarov birden gözlerini açtı. ''Ne dedin sen?'' ''Diyorum ki, Anna Sergeyevna Odinsova burada ve sana bu doktor beyi getirmiş.'' Bazarov gözlerini etrafta dolaştırdı. ''O, burada. Onu görmek istiyorum. Onu göreceksin Yevgen'i ama önce doktor bey ile konuşmak lazım. Sidor Sidorich gittiğine göre hastalığın öyküsünü ben anlatacağım ve küçük bir konsultasyon yapacağız.'' Bazarov Alman'a baktı. ''Hadi çabuk konuşun ama Latince olmasın. Ne demek olduğunu biliyorum.'' Almanca sözlere başladı. Asklepios'un bu yeni öğrencisi Vasili Ivanoviche dönerek "İkhabe" diye konuşmaya başlayan ihtiyar "En iyisi Rusça konuşalım" diye devam etti. "Ya demek öyle, elbette." Ve konsultasyon başladı. Yarım saat sonra Anna Sergeyevna Vasili Ivanoviç ile birlikte çalışma odasına girdi. Doktor bu arada kulağını hastanın iyileşmesi için akla gelebilecek hiçbir şey olmadığını fısıldamıştı. Genç kadın Bazorova baktı ve önünde durdu. Üzerine dikilmiş bulanık gözlerle, bu ateşli ve aynı zamanda da ölmek üzere olan yüz onu o kadar etkilemişti ki. Soğuk ve boğucu bir korku duymuştu. Onu sahiden sevmiş olsaydım, hissettiğim sadece bu olmazdı düşüncesi bir an kafasında şimşek gibi çaktı. ''Teşekkür ederim'' dedi Bazarov güçlükle, ''Bunu beklemiyordum. Güzel bir hareket, söz verdiğiniz gibi bir kez daha görüştük işte.'' Anna Sergeyevna o kadar iyi yürekli ki diye söze başlamıştı Vasily Ivanoviç. Baba bizi yalnız bırak. Anna Sergeyevna izin veriyorsunuz değil mi? Galiba artık... Başıyla güçsüz vücudunu işaret etti. Vasily Ivanoviç dışarı çıktı. Evet teşekkür ederim diye tekrarladı Bazarov. Çarlara uygun bir hareket. Çarların da ölüm döşeğinde olanları ziyaret ettikleri söylenir. Yevgenin Vasilyevce umarım... ''Eh anla Sergeyevna, gerçeği konuşalım. Benim sonum geldi. Tekerleğin altına düştüm. Demek ki gelecekle ilgili düşünecek hiçbir şey yok artık. Ölüm eskiden iyidir ama her birimize yeni gelir. Şimdiye kadar korkmadım ama sonra kendimi kaybedeceğim ve... Şşt! ''Şimdi size ne diyebilirim? Sizi sevmiştim.'' Bu eskiden de hiçbir anlam ifade etmiyordu. Şimdi ise ''Haydi önemsiz.'' ''Aşk bir kalıptır. Benim kalıbım ise artık çürümek üzere. En iyisi şunu söyleyeyim. Ne kadar güzelsiniz. Şimdi de işte karşımdasınız. Öyle güzel.'' Anna Sergeyevna elinde olmadan ürperdi. ''Bir şey yok. Kaygılanmayın. Oraya oturun. Bana yaklaşmayın. Hastalığım bulaşıcıdır.'' Anna Sergeyevna hızlı adımlarla odanın öbür tarafına geçti ve Bazarov'un yaptığı divanın yanındaki koltuğa oturdu. ''Ne iyilik seversiniz?'' diye fısıldadı Bazarov. O oh, ne kadar yakın, ne kadar genç, dipdiri ve temiz bu iğrenç olada.'' ''Eh, elveda, uzun yıllar yaşayın. Her şeyin en iyisi budur ve zaman verken yararlanın. Çok çirkin bir görüntüye, yarısı ezilmiş ama hala sürünüp duran bir solucana bakıyorsunuz. Ben de düşünürdüm. Daha pek çok işin hakkından geleceğim, ölüm de neymiş, görevlerim var.'' Ben zaten bir devim diye. Şimdi ise devin görevi adam gibi ölebilmek. Hoş, bu kimi ilgilendirir ki? Yine de kuyruğu dik tutacağım. Bazarov sustu. Bardağını eliyle yoklamaya başladı. Anna Sergeyevna eldiveni çıkartmadan ve korka korka nefes alarak ona su verdi. Beni unutacaksınız diye Bazarov tekrar konuşmaya başladı. Ölülerin dirilerin arkadaşı olamaz. Babam size, işte bakın. ''Rusya nasıl birini kaybediyor?'' falan diyecek. Saçma sapan şeyler. İhtiyarın inancını sarsmayın. Çocuklar gibi neyle avunursa avunsun. Bilirsiniz ya, anneme de şefkatli davranın. Zaten onlar gibi insanları koca dünyamızda gündüz vakti mumla ararsanız bulamazsınız. ''Ben Rusya için gerekli miyim?'' ''Hayır, anlaşılıyor ki değilim.'' ''Peki kim gerekli?'' ''Ayakkabıcı gerekli.'' ''Terzi gerekli.'' ''Kasap gerekli.'' ''Et satıyor kasap. Durun, karıştırıyorum. Şurada bir orman var.'' Bazarov elini alnına koydu. Anna Sergeyev'in ona doğru eğildi. ''Yevgini Vasiliyç, ben buradayım.'' Birden elini alnından çekti ve doğruldu. ''Elveda'' dedi ani bir kuvvetle ve gözleri son bir parıltıyla parladı. ''Elveda, dinleyin, o zaman sizi öpmemiştim. Sönmek üzere olan kandili üfleyin.'' ''Varsın, sönsün.'' Anna Sergeyevna dudaklarını onun alnına değdirdi. ''İşte bu kadar.'' dedi ve kendini yastığa bıraktı. Şimdi karanlık. Anna Sergeyevna sessizce dışarı çıktı. ''Ne oldu?'' diye ona fısıltıyla sordu Vasily Ivanoviç. ''Uyudu.'' dedi Anna Sergeyevna zor duyulan bir sesse. Bazarov'un bir daha uyanması kısmet olmadı. Akşama doğru tamamen kendini kaybetti... Ve ertesi günde öldü. Peder Aleksey dinsel tören yapmıştı. Göğsüne kutsal yağ sürüldüğü sırada Bazarov'un bir göze açılmış ve sırtındaki cübbesiyle papazı, dumanı tüten buhurdanı, iki onun önünde yanan mumu görünce ölmekte olan yüzünde bir an için korku ürpertisine benzeyen bir şey belirmişti. Son nefesini verip evdeki herkesi inleyerek ağlamaya başlayınca Ivanov için içinde büyük bir isyan koptu. ''İsyan edeceğimi söylemiştim'' diye bağırıyordu hırıltılı bir sesle ve alev alev yanan çarpılmış bir suratla. Sanki birini tehdit edermiş gibi yumruğunu havada sallıyor ve ''İsyan edeceğim, isyan edeceğim işte'' diyordu. Ama gözyaşlarına boğulmuş olan Arina Velesyevna onun boynuna asıldı ve ikisi birden yere düştüler. İşte böyle diye anlatıyordu daha sonradan amfisuşka insanlara. Yan yana başcağızlarını eğdiler, öyle sıcağı sıcağındaki kuzucuklar gibi. Ama öyle sıcağı çabuk geçiyor. Akşam ve gece geliyor. Akşam ve gece ise insanın bitkin ve yorgun, tatlı tatlı uyuyabileceği sakin sığınağına dönüş zamanıdır. 6 ay geçmişti bulutsuz ayazların acıması sessizliğiyle, her yeri dolduran kıtır kıtır karlarıyla, ağaçlardaki pembe kırasıyla, soluk zümrüt rengi gökyüzüyle, bacaların üzerindeki dumandan şapkalarla, açılan kapılardan bir anda dışarı fırlayan buharlarla, insanların canlı, sanki ısırılmış gibi suratlarıyla ve üşümüş atların telaşlı koşularıyla bembeyaz bir kış hüküm sürüyordu. Ocak ayının bir günü artık sona yaklaşıyordu. Akşam soğuğu, hareketsiz havayı daha da kuvvetli sıkıştırıyordu ve kan rengi gün batımına hızla söndürüyordu. Marino'daki evin pencerelerinde ışıklar yanıyordu. Sırtında siyah frakı ve ellerinde beyaz eldivenleriyle Prokowicz çok özel bir ciddiyetle masaya 7 kişilik yemek takımı koyuyordu bir hafta önce çevredeki küçük bir kilisede sessiz ve neredeyse tanıksız iki düğün olmuştu. Katya ile Arkadiyin ve Feneçka ile Nikolay Petrovich'in düğünleri. Yine aynı gün Nikolay Petrovich iş için Moskova'ya giden ağabeyi için bir veda yemeği veriyordu. Anna Sergeyevna da düğünden hemen sonra gençlere bol bol armağanlar verip Moskova'ya gitmişti. Saat tam 3'te herkes masanın başında toplanmıştı. Mitya'yı da masaya oturtmuşlardı. Mitya'nın artık işlemeli başlık giyen bir dadısı vardı. Pavel Petrovich Katya ile Feneçka'nın arasında oturuyordu. Kocalar da karılarının yanında yerlerini almışlardı. Dostlarımız son zamanlarda değişmişlerdi. Hepsi de sanki güzelleşmişler ve olgunlaşmışlardı. Bir tek Pavel Petrovich zayıflamıştı. Bununla birlikte bu durum onun etkileyici hatlarını daha fazla zerafet ve beyefendilik veriyordu. Feneçka da bambaşka olmuştu. Sırtında yepyeni ipek elbisesi, saçlarında geniş bir kadife kurdere, boynunda altın, altın zincir, saygılı, kendine ve çevresindeki herkese karşılı saygılı bir tavırla ve hiç kımıldamadan oturuyor, sanki ''Beni bağışlayın, ben masumum demek istiyormuş'' gibi gülümsüyordu. Ve onlar da sanki özür diliyorlardı. Herkes biraz rahatsız, biraz sıkıntılıydı ama aslında hepsi de çok iyiydi. Her biri ötekine tuhaf bir ilgi göstererek hizmet ediyordu. Sanki hepsi de bir tür basit komedi oynamakla söz birliği etmişlerdi. Katya hepsinden daha sakindi. Güvenli etrafına bakıyordu ve Nikolay Petrovic'in onu artık çılgınca sevdiğini fark etmek mümkündü. Yemeğin sonuna doğru Nikolay Petrovic ayağa kalktı ve kadehini eline alarak Pavel Petrovic'e doğru döndü. ''Bizi bırakıp gidiyorsun, bizi terk ediyorsun sevgili kardeşim.'' diye başladı. Elbette çok uzun süreliğine değil ama yine de sana belirtmeden edemeyeceğim ki ben, yani biz, ne kadar, ben, biz, Cık, işte felaket bunda, nutuk atmayı hiç beceremiyoruz. Arkady sen konuş. Hayır babacığım ben hazırlıklı değilim. Ben hazırlıklıyım sanki. Kısacası ağabey izin ver de senin kucaklayayım. Sana iyi yolculuklar ve en kısa zamanda aramıza geri dönmeni dileyelim. Pavel Petrovich istisnasız herkesi kucaklaştı. Tabii ki Mitya'yla da. Üstelik Feneçka'nın daha nasıl uzatacağını bile bile bilmediği elini de ve ikinci defa doldurulan kadehini dibine kadar içip derin derin iç geçirerek ''Mutlu olun dostlarım, farewell'' dedi. Bu İngilizce laf fark edilmedi ama herkes duygulanmıştı. ''Bazarov'un anısına'' diye fısıldadı Katya. Kocasının kulağına ve kadehlerini tokuşturdular. Arkadi, buna karşılık Katya'nın elini sımsıkı tuttu ama Bazarov'un anısına kadeh kaldırmayı yüksek sesse teklif etmeye cesaret edemedi. Burada biter sanılır değil mi? Ama belki de okurlarımızdan bazıları ortaya çıkardığımız kişilerden her birinin şu anda, evet özellikle şu anda ne yaptığını öğrenmek isteyeceklerdir. Onların bu isteklerini yerine getirmeye hazırız. Anna Sergeyevna kısa süre önce evlendi. Aşık olarak değil ama düşüncelerine uyarak geleceğin büyük Rus devlet adamlarından olacak biriyle evlendi. Kocası çok akıllı bir hukukçu, güçlü, pratik zekası, sağlam iradesi olan ve güzel konuşma yeteneğine sahip henüz genç, iyi yürekli ve buz gibi soğuk bir adamdır. Birbirleriyle dillik düzenlik içinde yaşıyorlar ve mutluluğu belki de aşkı bulana dek yaşayacaklar. Prenses H. öldü, öldüğü günde unutuldu. Baba oğul Kirsanovlar Mariono'ya yerleştiler. İşleri düzelmeye başlıyor. Arkadi çok gayretli bir çiftçi oldu ve çiftlik artık oldukça büyük gelir getiriyor. Nikolay Petrovich toprak reformu komisyonuna girdi ve bütün gücüyle çalışıyor. Uzun uzun konuşmalar yapıyor. Köylüleri yola getirmek yani hep aynı sözleri onları kendilerinden geçirene dek sık sık tekrarlamak gerektiği düşüncesini savunuyor ve yine de doğrusunu söylemek gerekirse ne mansipasyonu anı burundan gelen bir te sesle telaffuz ederek kâh şık, kâh hüzünlü bir şekilde söyleyen okumuş asil ne de bu manipasyona teklif, mansipasyona teklifsizce küfreden tah tahsilsiz asil tam olarak memnun edebiliyor. Onlar içinde, öbürleri içinde Nikolay Petrovich son derece yumuşak huylu biridir. Katerina Sergeyevna Kolya adında bir oğlan doğurdu. Mitya ise artık aslan gibi oldu ve hiç durmadan konuşuyor. Fenechka, yani Fedosya Nikolayevna, kocasından ve oğlundan sonra en çok gelinini seviyor ve o piyanonun başında oturduğu zaman bütün gün yanından ayrılmak istemeyecek kadar mutlu oluyor. Sırası gelmişken Piatordan da söz edelim. Aptallığından ve ciddiyetinden dolayı tamamen uyum, uyuşmuş durumda bulunuyor. Bütün yeyleri, yuğları olarak söylüyor. Ama o da evlendi ve nişanlısından yüklüce bir drahom aldı. Şehirli bir bostancının kızı olan nişanlısı daha önce iki iyi damat adayını sırf saatleri yok diye geri çevirmişti. Piator'un saati olduğu gibi rogan çizmeleri de vardı. Dresden'de bürühle terasında saat 2 ile 4 arasında yani gezinti için en moda sayılan saatlerde 50 yaşlarında saçları artık tamamen ağarmış, gut hastası gibi görünen ama hala yakışıklı, zarif giyimli ve ancak toplumun yüksek katlarında uzun süre bulunmuş birine özgü havası olan bir adama rastlayabilirsiniz. Bu Pavel Petrovic'tir. Sağlığını iyileştirmek üzere Moskova'dan yurt dışına gitti ve daha çok İngilizlerle, ve gezgin Ruslarlarla görüştüğü dresdene yerleşti. İngilizlere karşı sade, hemen hemen alçak gönüllü ama erdemini gösterecek şekilde davranıyor, İngilizler onu birazcık sıkıcı buluyorlar ama onu tam bir centilmen olarak gö gördükleri için a perfect gentleman diyerek saygı gösteriyorlar. Ruslar onun hışmını uğruyorlar. Bazen kendisiyle, bazen onlarla alay ediyor ama bütün bunları çok sevimli, çok özensizce ve terbiyeli bir biçimde yapıyor yanlısı görüşleri savunuyor. Bilindiği gibi bu gibi düşünceler yüksek so sosyete de Tresdiskün sayılır. Rusça hiçbir şey okumuyor ama yazı masasının üzerinde köylü çarığı biçiminde gümüş bir küllük bulunuyor. Turistlerimiz peşinden koşuyorlar. Geçici olarak muhalefette bulunan Matyev İliçkolyez'in Bohemia içmelerine giderken büyüklük gösterip ona da ziyaret etti. Yerli halka gelince... Onlarla pek az görüştüğü halde ona neredeyse taparcasına saygı gösteriyorlar. Saraydaki konsallere, tiyatroya vesaire bilet mi alınacak? Hiç kimse Her Baron Was, Von Kirsanov kadar kolay ve çabuk bilet bulamaz. Her zaman elinden geldiğince iyilik eder. Hala birazcık gürültü koparır. Eh ne de olsa bir zamanlar aslandı ya ama yaşamız zordur. Düşündüğünden daha zordur. Rus kilisesinde onu bir köşecikli duvara dayanarak düşüncelere dalmış, dudaklarını acıyla sıkıp uzun süre kımıldamadan dururken, sonra da birden kendine gelip neredeyse fark edilmeyecek şekilde haç çıkarırken görmek bile yeter. Kukshina da yurt dışına gitti. Şimdi Heidelberg de ve artık doğa bilimleri değil, kendi söylediğine göre yeni kurallar ortaya koyduğu mimarlık okuyor. Eskisi gibi öğrencilerle, Özellikle de Heidelberg'i doldurmuş olan ve ilk zamanlar en saf Alman profesörleri keskin görüşleriyle şaşırtan, daha sonra ise yine aynı profesörleri, hareketsizlikleri ve tembellikleriyle hayrete düşüren genç Rus fizikçi ve kimyacılarla düşüp kalkıyor. Aynı şekilde büyük adam olmaya hazırlanan Sitnikov, oksijeni azottan ayıramayan, ama her şeyi inkar eden ve kendine güven duygusuyla dopdolu olan böyle 2-3 kimyacıyla ve büyük ile birlikte Petersburg'da sürtüyor ve kendi dediğine göre de Bazarov'un davasını sürdürüyor. Diyorlar ki, biri geçenlerde ona dayak atmış ama o da borçlu kalmamış. Ne olduğu belirsiz bir dergiciğin bir köşesine sıkıştırılmış, yine ne olduğu belirsiz bir makalecikte kendisini dövenin korkak olduğunu ima etmiş.'' O bunu alay diye adlandırıyormuş. Babası onu eskisi gibi parmağında oynatıyor, karısı ise onu küçük bir budala ve edebiyatçı sayıyor. Rusya'nın uzak köşelerinden birinde küçük bir köy mezarlığı vardır. Hemen hemen bütün mezarlıklarımız gibi bu mezarlık da hüzünlü bir görünüme sahiptir. Çevresindeki hendekleri uzun zaman önce otlar bürümüştür. Gri ahşap haçları eğilmiş ve bir zamanlar boyalı olan küçük çatıları altında çürümeye terk edilmiştir. Mezar taşlarının hepsi de sanki alttan biri itiyormuş gibi yerinden oynamıştır. Kel, kel, iki üç ağaç zar zor gölge verir. Koyunlar rahat rahat mezarların üzerinde dolaşırlar. Ama bu mezarların arasında hiç kimsenin dokunmadığı, hiçbir hayvanın çiğnemediği bir tanesi vardır ki bu mezara sadece kuşlar konar ve şafakta şarkı söylerler. Etrafı demir parmaklıkla çevrilmiştir. Her iki ucuna iki taze çam dikilmiştir. Bu mezarda Yevgeni Bazarov gömülüdür. Yakındaki köyden mezara artık iyice çökmüş karı koca iki ihtiyar sık sık gelirler. Birbirlerine dayana dayana ağır adımlarla yürürler, parmaklığa yaklaşırlar, dizlerin üstüne çökerler ve uzun ucu, uzun acı acı ağlarlar. Uzun uzun ve dikkatle altında oğullarının yattığı odisiz taşa bakarlar. Birbirlerine kısa kısa bir iki söz söylerler. Taşın üzerindeki tozları alırlar, çamın dallarını düzeltirler. Tekrar dua ederler ve sanki oğullarına, onunla ilgili anılara daha yakın oluyormuş gibi buradan bir türlü ayrılıp gidemezler. Onların duaları, gözyaşları boşuna mıdır? Aşk, Kutsal, sadık aşk her şeye kadir, kadir değil midir? Ah hayır, mezarın içinde ne kadar tutkulu, ne kadar günahkar ve isyankar bir yürek saklı olursa olsun, üzerinde büyüyen çiçekler bize masum gözleriyle sakin sakin bakarlar. Onlar bize sadece sonsuz huzuru değil, kayıtsız doğanın büyük huzurunu değil, sonsuz barışmayı, ve sonsuz yaşamı da anlatırlar. SON